Kıyamet zamanları, elitler, karşı elitler ve siyasi çözülmenin yolu. Peter Turchin, 2023, Önsöz, İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, bir eleştiriye cevaben bir keresinde, tarih sadece birbiri ardına gelen olaylardan ibaret değildir demişti. Uzun süre Toynbee'nin görüşü azınlıkta kaldı. Karl Popper gibi ünlü tarihçiler ve filozoflar, tarih biliminin imkansız olduğunu şiddetle savundular. Toplumlarımız çok karmaşık, insanlar çok değişken, bilimsel ilerleme tahmin edilemez ve kültür mekan ve zamanda çok değişkendir. Kosova, Vietnam'dan tamamen farklıdır ve Amerikan iç savaşı öncesi dönem 2020'lerin Amerika'sı hakkında bize hiçbir şey söyleyemez. Bu çoğunluğun görüşü olmuştur ve hala da büyük ölçüde öyledir. Umarım bu kitap sizi bu görüşün yanlış olduğuna ikna eder. Tarih bilimi sadece mümkün değil Aynı zamanda faydalıdır, günümüzde yaptığımız kolektif seçimlerin bize nasıl daha iyi bir gelecek getirebileceğini öngörmemize yardımcı olur. Akademik kariyerime 1980'lerde ekolojist olarak başladım, böceklerin, kelebeklerin, farelerin ve geyiklerin popülasyon dinamiklerini inceleyerek geçimimi sağladım. Bu, hayvan ekolojisinin bilgisayarların işlem gücündeki hızlı artışla devrim geçirdiği zamandı. Matematiğe hiçbir zaman alerjim olmadı, bu yüzden alanın karmaşıklık bilimine yönelmesini benimsedim, bu bilim, örneğin birçok hayvan popülasyonunun neden iniş-çıkış döngülerinden geçtiği gibi soruları yanıtlamak için bilgisayar modellemesini büyük veri analitiği ile birleştiriyor. Ancak 1990'ların sonlarına doğru, alana girme amacım olan ilginç soruların çoğunu yanıtladığımızı hissettim. Biraz tereddütle, Aynı karmaşıklık bilimi yaklaşımının hem geçmişte hem de günümüzde insan toplumlarının incelenmesine nasıl uygulanabileceğini düşünmeye başladım. Çeyrek asır sonra, bu çabada meslektaşlarımla birlikte, Clio dinamik, Yunan mitolojisindeki tarih perisi Klio'nun adı ve değişim bilimi olan dinamiklerden, olarak bilinen gelişen bir alan oluşturduk. Son 10 bin yıldır insanlık tarihinin genelinde gözlemlenebilen önemli tekrarlayan kalıplar olduğunu keşfettik. Şaşırtıcı bir şekilde, sayısız farklılığa rağmen karmaşık insan toplumları temelde ve bazı soyut düzeylerde aynı genel prensiplere göre organize olmuştur. Şüpheciler ve sadece meraklı olanlar için bu kitabın sonundaki ekte kliyodinamik hakkında daha ayrıntılı genel bir açıklama ekledim. Başlangıçtan itibaren bu yeni alanda çalışan meslektaşlarım ve ben özellikle devlet oluşumu ve devletin çöküşü olmak üzere siyasi bütünleşme ve çözülme döngülerine odaklandık. Bu, alanımızın bulgularının tartışmasız en sağlam ve tartışmasız en rahatsız edici olduğu alandır. Nicel tarihsel analiz yoluyla, her yerdeki karmaşık toplumların, insanlık tarihinin binlerce yılı boyunca işleyen aynı temel güçler kümesi tarafından ortaya çıkarılan, tekrarlayan ve bir dereceye kadar tahmin edilebilir siyasi istikrarsızlık dalgalarından etkilendiği bize açıkça ortaya çıktı. Birkaç yıl önce, bu modelin devam etmesi durumunda, başka bir fırtınanın eşiğinde olduğumuz aklıma geldi. 2010 yılında, bilimsel dergi Nature, farklı alanlardan uzmanlardan 10 yıl sonrasına bakmalarını istedi ve ben de bu durumu açık bir şekilde ortaya koyarak, ABD tarihinin modeline bakarak, 2020'lerin başlarında başka bir keskin istikrarsızlık artışının yaşanacağını öne sürdüm. Ne yazık ki, aradan geçen yıllarda modelimle ilgili hiçbir şey çürütülmedi. Okuduğunuz bu kitap, bu modeli anlaşılır, matematiksel olmayan terimlerle açıklama çabamın en iyi örneğidir. Çeşitli alanlardaki çok sayıda önemli çalışmaya dayanmaktadır, radikal bir özgünlük iddiasında bulunmuyorum. Söyleyeceğim şey, toplumların daha önce de aynı yol ayrımına geldiği ve bazen, hatta çoğu zaman, yolun büyük can kayıplarına ve toplumsal çöküşe yol açtığı, ancak bazen de ilgili çoğu insan için çok daha mutlu bir çözüme ulaştığı gerçeğinden cesaret almamız gerektiğidir. Peki, bu model nedir? Biraz teknik bir ifadeyle, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlette reel ücretlerin, enflasyona göre ayarlanmış dolar cinsinden ücretler, Durgunlaşması veya düşmesi, zengin ile fakir arasındaki uçurumun büyümesi, ileri dereceli genç mezunların aşırı üretimi, kamu güveninin azalması ve kamu borcunun patlaması gibi görünüşte birbirinden farklı sosyal göstergeler aslında dinamik olarak birbirleriyle ilişkilidir. Tarihsel olarak, bu tür gelişmeler yaklaşan siyasi istikrarsızlığın öncü göstergeleri olarak hizmet etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm bu faktörler 1970'lerde uğursuz bir hal almaya başladı. Veriler, bu eğilimlerin birleşmesinin siyasi istikrarsızlıkta bir artışa yol açmasının beklendiği 2020 civarını işaret ediyordu. Ve işte buradayız. Şüphesiz ki Amerika'nın kriz içinde olduğu konusunda şüphe yok, ancak açıklama konusunda birbirimizle şiddetli bir şekilde anlaşmazlığa düşüyoruz kimileri ırkçıları, beyaz üstünlükçüleri ve Trump'a oy veren diğer aşağılık kişileri suçluyor. Diğerleri ise Antifa'yı, derin devleti ve liberal aptalları suçluyor. Gerçekten paranoyak uç kesimler, komünist Çin'in ajanlarının Amerikan hükümetine her düzeyde sızdığını veya alternatif olarak Vladimir Putin'in görünmez elinin Trump'ın kukla iplerini çektiğini düşünüyor. Bu arada, anlaşmazlık çağımızın daha derin nedenleri yeterince anlaşılmamış durumda. Amerika'yı iç savaşın eşiğine ve muhtemelen daha da ötesine iten gizli güçler gerçekten de var. Ancak gerçek, karanlık yerli gruplar veya yabancı ajanlar tarafından planlanan komplolarda yatmıyor. Açıklama hem daha basit hem de daha karmaşık. Daha basit çünkü noktaları birleştiren ve aktörlere kötü niyetler atfeden ayrıntılı teorik yapılar kurmamıza gerek yok. Aslında içinde bulunduğumuz durumu anlamak için ihtiyaç duyduğumuz bilgiler açıkça mevcut ve tartışma konusu değil. Bilmemiz gerekenlerin büyük bir kısmı kötü niyetli veya yozlaşmış kişilerin oyunları ile ilgili değil. Bunun yerine, hükümet kurumları ve galup gibi kuruluşlar tarafından üretilen ücretler, vergiler, gayri safi yurtiçi hasıla ve sosyolojik araştırmalar hakkındaki yaygın olarak kabul görmüş büyük verilere bakmamız gerekiyor. Bu veriler, sosyal bilimciler tarafından akademik dergilerde yayınlanan istatistiksel analizlere katkıda bulunuyor. Ve işte bu nedenle bu kitabın sunduğu açıklamada daha karmaşık. Çok açık söylemek gerekirse, tüm verileri ve analizleri anlamlandırmak için karmaşıklık bilimine ihtiyacımız var. Uzmanlar ve politikacılar sık sık tarihten dersler çıkarırlar. Sorun şu ki, tarihsel kayıtlar zengindir ve her uzman, Politika tartışmasında hangi tarafı destekliyorsa onu destekleyecek örnekleri kolayca bulabilir. Açıkçası, bu tür seçilmiş örneklerden çıkarım yapmak doğru yol değildir. Kliodinamik farklıdır. Veri biliminin yöntemlerini kullanır ve nesiller boyu tarihçiler tarafından derlenen tarihi kayıtları büyük veri olarak ele alır. Toplumlarımızı oluşturan karmaşık sosyal sistemlerin farklı hareketli parçaları arasındaki karmaşık etkileşim ağını izlemek için matematiksel modeller kullanır. En önemlisi, kliodinamik, alternatif teorilerin verilerle ampirik testlere tabi tutulduğu bilimsel yöntemi kullanır. Peki, kliodinamik bize şu anki sıkıntılı zamanımız hakkında ne söylüyor? Anlaşılan o ki, devletler olarak örgütlenmiş ilk karmaşık toplumlar ortaya çıktığından beri yaklaşık 5000 yıl önce ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, sonunda hepsi sorunlarla karşılaşıyor. Tüm karmaşık toplumlar, periyodik olarak iç savaş ve anlaşmazlık patlamalarıyla kesintiye uğrayan, iç barış ve uyum dönemlerinin birbirini takip ettiği döngülerden geçer. Anlatımım, kişisel olmayan sosyal güçlerin toplumları çöküşün eşiğine ve ötesine nasıl ittiğini açıklamaya yönelik bir çabadır. Örnekler için insanlık tarihine bakacağım, ancak asıl amacım, Amerika Birleşik Devletleri'ni ampirik odak noktam olarak alarak, mevcut anlaşmazlık çağına nasıl sürüklendiğimizi anlatmaktır. Krizin derin tarihsel kökleri olduğu için, Yazılı olmayan bir sosyal sözleşmenin, Amerikan siyasi kültürünün bir parçası haline geldiği yeni anlaşma dönemine geri dönmemiz gerekecek. Bu gayri resmi ve örtük sözleşme, İskandinav ülkelerindeki daha resmi, açık üçlü anlaşmalara benzer şekilde işçilerin, işletmelerin ve devletin çıkarlarını dengeledi. İki insan nesli boyunca, bu örtük anlaşma Amerika'da geniş tabanlı refahın eşi görülmemiş bir şekilde büyümesini sağladı. Aynı zamanda, büyük sıkıştırma ekonomik eşitsizliği önemli ölçüde azalttı. Birçok insan bu örtük anlaşmanın dışında kaldı. Özellikle de siyah Amerikalılar, bu gerçeği ayrıntılı olarak ele alacağım. Ancak genel olarak, bu ülkede yaklaşık 50 yıl boyunca işçilerin çıkarları ve sahiplerin çıkarları dengede tutuldu ve böylece genel gelir eşitsizliği oldukça düşük seviyede kaldı. Bu toplumsal sözleşme 1970'lerin sonlarında bozulmaya başladı. Sonuç olarak, daha önce genel ekonomik büyümeyle paralel olarak artan tipik işçi ücretleri geride kalmaya başladı. Daha da kötüsü, reel ücretler durgunlaştı ve hatta zaman zaman azaldı. Sonuç olarak, Amerikan nüfusunun büyük çoğunluğu için yaşam kalitesinin birçok yönünde bir düşüş yaşandı. En çarpıcı eğilim, ortalama yaşam beklentisinin durgunlaşması ve hatta azalmasıydı, bu durum COVID-19 pandemisinden çok önce başlamıştı. İşçilerin ücretleri ve gelirleri durgunlaşırken, ekonomik büyümenin meyveleri elitler tarafından toplandı. Yoksullardan alıp zenginlere veren sapkın bir servet pompası ortaya çıktı. Büyük sıkışma tersine döndü. Birçok yönden son 40 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1870 ile 1900 yılları arasında yaşananlara benziyor. Eğer savaş sonrası dönem geniş tabanlı refahın gerçek bir altın çağıysa, 1980'den sonra gerçekten de ikinci yıldızlı çağa girdik. Modelimizin öngördüğü gibi elitlere mecazi anlamda yüzde bir ve ama daha da önemlisi en üstteki yüzde 0,01'e akan fazladan servet, sonunda servet sahipleri ve iktidar sahipleri için sorun yarattı. Sosyal piramit tepeden ağırlaştı. Artık siyaset ve iş dünyasının üst kademelerinde belirli sayıda pozisyon için yarışan çok fazla elit adayı var. Modelimizde bu koşulların bir adı var, elit aşırı üretimi. Halkın sefaletiyle birlikte, Elit aşırı üretimi ve bunun doğurduğu elit içi çatışmalar, yavaş yavaş sivil bütünlüğümüzü, devletlerin içten içe çürümesine neden olan ulusal işbirliği duygusunu baltaladı. Artan sosyal kırılganlık, devlet kurumlarına olan güven düzeylerinin çökmesi ve kamusal söylemi ve demokratik kurumların işleyişini yöneten sosyal normların çözülmesiyle kendini gösterdi. Bu elbette ki çok yüzeysel bir özet. Kitabın özü bu fikirleri detaylandıracak, bunları temel ekonomik ve sosyal göstergelerin istatistiksel eğilimleriyle ilişkilendirecek ve bu sosyal güçlerden etkilenen insanların tipik insan hikayelerini ele alacaktır. Burada öncelikle Amerika ve Amerikalılara odaklanmış olsam da, kitap dünyanın diğer bölgelerine ve önceki tarihi dönemlere de değinecektir. Tekrar ediyorum, Amerika'daki krizimiz emsalsiz değil geçmişimizden ders çıkarabileceğimiz bir konumdayız. Özetle, kitabın temel sorusu toplumsal güçle ilgilidir. Kim yönetiyor? Yönetici elitler toplum içindeki egemen konumlarını nasıl koruyorlar? Statükoya meydan okuyanlar kimler ve elitlerin aşırı üretimi bu meydan okuyucuların ortaya çıkmasında nasıl bir rol oynuyor? Ve hem tarihsel olarak hem de günümüzde, Yönetici sınıflar neden bazen aniden iktidar üzerindeki kontrollerini kaybedip devriliyorlar? Gelin bu hayati soruları yanıtlamaya başlayalım. Part 1. Gücün kliyodinamiği. Bölüm 1. Elitler, elitlerin aşırı üretimi ve krize giden yol. Elitler kimlerdir? Sosyal gücün kaynakları. Elitler kimlerdir? Siz, sevgili okuyucu, elit misiniz? Bahse girseydim, okuyucularımın %99'unun hayır diyeceğini tahmin ederdim. Öyleyse elit derken ne kastettiğimi tanımlayalım. Sosyolojide elitler, bir şekilde diğerlerinden daha iyi olanlar değildir. Mutlaka daha çalışkan, daha zeki veya daha yetenekli olanlar da değildirler. Onlar sadece daha fazla sosyal güce sahip olanlardır, diğer insanları etkileme yeteneğine sahip olanlardır. Elitler için daha açıklayıcı bir terim güç sahipleridir. Güç, ilerleyen bölümlerde anlatılacak hikayenin çok önemli bir parçası olduğu için, sosyologların geçmişte ve günümüzde farklı toplumlarda gücü ve güç sahiplerini nasıl tanımladıklarını ele aldığım sonraki bölümlerde bu konuya tekrar döneceğiz. Ama şimdilik kestirme yoldan gidelim. Amerika'da güç, zenginlikle yakından ilişkilidir. Sonuç olarak, farklı güç sahibi kademelerine kimin ait olduğunu anlamak nispeten kolaydır. Kimin yönettiği sorusuna daha karmaşık bir cevap 5. bölüme kadar beklemek zorunda kalacak. Örneğin, Amerikalıysanız ve net servetiniz 1 ila 2 milyon dolar aralığındaysa, kabaca en zengin %10'luk kesimdesiniz demektir, bu da sizi Amerikan elitlerinin alt sıralarına yerleştirir. Bu kategorideki çoğu insan, etraflarında emir verebilecekleri çok sayıda insana sahip olma anlamında özellikle güçlü değildir. Ancak birkaç milyon dolarlık servet ve genellikle bununla ilişkilendirilen daha yüksek gelirler, yüzde onluk kesime kendi hayatları üzerinde büyük bir kontrol güç sağlar. Hoş olmayan, yeterince ödeme yapmayan veya taşınmak istemedikleri bölgelerde bulunan işleri reddedebilirler. Ya da koşuşturmadan emekli olmayı seçebilirler. Genellikle ev sahibidirler ve çocuklarını iyi üniversitelere gönderirler ve ani sağlık sorunları onları yok etmez. Kesinlikle güvencesizlikten kurtulmuşlardır. Servet ile gerçek güç arasındaki ilişki, net serveti 10 milyonlarca, hatta 100 milyonlarca dolarla ifade edilenler için daha da sıkılaşmaya başlar. Bu sınıfa girenler arasında, yüzlerce veya binlerce çalışanı üzerinde güç sahibi olan işletme sahipleri ve büyük şirketlerin CEO'ları yer almaktadır. Birçok güçlü politikacı da bu aralıktadır. Net serveti 10 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 50 kongre üyesi vardır. Servet ile siyasi güç arasındaki ilişki mükemmel değildir. Harry Truman, Woodrow Wilson ve Abraham Lincoln de dahil olmak üzere 9 Amerikan başkanı, bugünkü dolar karşılığı, 1 milyon dolar veya üzeri servete bile ulaşamamıştır. Ancak bunların yarısından fazlasının, bugün en zengin yüzde %1'lik kesime girecek kadar serveti vardı. Ve 1850'den önce, tüm Amerikan başkanları, en azından, %1'lik kesimdeydi. Akılda tutulması gereken bir diğer nokta da, Amerika'da iktidar sahibi olan yoksulların uzun süre yoksul kalmamasıdır. Bill Clinton, alkolik ve istismarcı bir üvey babayla yoksul bir Arkansas ailesinde büyüdü, ancak şimdi servetinin en az 120 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Amerika'da servet ve siyasi güç arasındaki yakın ilişki kısmen, kariyerlerinin başında yoksul olan birçok politikacının kamu görevinden ayrıldıktan sonra zenginler arasına katılmasından kaynaklanmaktadır. Ancak aynı derecede önemli bir neden de, zaten çok zengin olan kişilerin kamu görevine talip olma ve bu görevi kazanma olasılıklarının bizden çok daha yüksek olmasıdır. Roosevelt ve Kennedy ailelerini, Ross Perot'u, Michael Bloomberg'i ve evet Trump'ı düşünün. Yine de, Amerika'da bile zenginlik ve güç arasındaki ilişki mükemmel değil. Öyleyse diğer güç kaynaklarından bahsedelim. Sosyal gücün en sert ve en kaba biçimi zorlamadır, güç veya güç tehdidi. Ordu generalleri ve polis memurları gibi zorlama konusunda uzmanlaşmış Amerikalılar genellikle diğer güç biçimlerine tamamen boyun eğmişlerdir. İlk ve en güçlü FBA direktörü olan J. Edgar Hoover gibi istisnalar nadirdir. İkinci güç türü ise servettir ya da daha genel olarak birikmiş maddi kaynaklar. Zengin insanlar, istedikleri işleri yapmaları için insanları işe alabilirler, sınırlar dahilinde. Üçüncü ve daha incelikli güç türü ise bürokratik veya idari güçtür. Modern insanlar çeşitli kuruluşlara aittir. Genellikle emirlerine uyduğumuz çeşitli patronlarımız vardır. Elbette bu ilişkilerde bir zorlama unsuru da vardır. Çünkü emirlere uymamak işten çıkarılmanıza, para cezasına çarptırılmanıza veya tutuklanmanıza neden olabilir. Ancak çoğu zaman emirlere sadece sosyal normların gücü nedeniyle uyarız. Kuruluşların çeşitli seviyelerindeki patronlar, farklı miktarlarda güç kullanırlar ve bu güç, kuruluşları büyüdükçe ve içindeki pozisyonları yükseldikçe artma eğilimindedir. Dördüncü ve en yumuşak güç türü ideolojik güçtür, yani ikna gücüdür. Yumuşak güç veya ikna, kitleleri etkileyebilecek son derece güçlü bir kuvvettir. Bu, ünlü kamu entelektüelleri, büyük gazetelerin köşe yazarları ve daha yakın zamanda milyonlarca takipçisi olan sosyal medya figürleri gibi düşünce etkileyicileri alanını içerir. Gördüğümüz gibi, bu basit soru, elitler kimlerdir, basit bir cevaba sahip değil. İnsan toplumları karmaşık sistemlerdir ve içlerindeki sosyal güç akışlarını aşırı basitleştirilmiş bir şema yoluyla karakterize etmeye çalışmak ters etki yaratacaktır. Benim işim teorimi olabildiğince basitleştirmek, ama daha da basitleştirmemek. Aday Sandalyeler Oyunu Sözde elit davranışları hakkında düşünmeye başladığımızda, birkaç karmaşıklık katmanıyla karşılaşırız. İlk olarak, servet açısından, elitler ve elit olmayanlar arasında kesin bir sınır yoktur. Yüzde onluk kesim, kabaca, bugünkü dolar karşılığı milyonerler, kendi hayatları üzerinde büyük bir güce sahiptir. Yüzde birlik kesim, kabaca, 10 milyonerler, başkalarının hayatları üzerinde büyük bir güce sahiptir. Yüz milyonerler ve milyarderler ise daha da fazla güce sahiptir. Ancak yüzde 1'lik kesim ile yüzde 10'luk kesim arasında keskin sınırlar yoktur. Gelir dağılımı düzgün bir eğridir. Ve yüzde 1'lik kesim ile yüzde 10'luk kesim arasında veya yüzde 10'luk kesim en üst gelir dilimi ve bir sonraki dilim arasında sosyal tutumlarda büyük bir fark yoktur. Üçüncü bölümde, sosyal sınıfları daha eğitimli, 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olanlar ve daha az eğitimli, bu diplomaya sahip olmayanlar, olarak ayırmanın, yaşam yörüngelerinin ve sosyal tutumların çeşitliliğini anlamak istiyorsak çok daha önemli olduğunu göreceğiz. İkinci olarak, farklı elitler farklı türde sosyal güç konusunda uzmanlaşma eğilimindedir, generaller, amiraller ve polis şefleri baskı uygular, CEO'lar ve servet sahipleri ekonomik güç kullanır, senatörler ve federal bakanlıkların sekreterleri idari gücü yönetir ve TV sunucuları ve etkili podcast yayıncıları ikna yoluyla etki yaratır. Her etki türünün kendi güç hiyerarşisi vardır. Bu en açık şekilde askeri komuta zincirlerinde görülür, ancak daha yumuşak güç türlerinin de kendi hiyerarşileri vardır. Üçüncü karmaşıklık katmanı, elitlerin nasıl oluştuğunu sorduğumuzda ortaya çıkar. Elitlerin aşırı üretimini anlamak için, elitlerin toplumsal yeniden üretimini, yani zaman içinde onlara ne olduğunu anlamamız gerekir. Hali hazırda seçkin konumlarda bulunan kişilerle, yerleşik seçkinler, ve bu konumlara girmek isteyenlerle, seçkin olma yolunda ilerleyenler, arasında bir ayrım yapalım. Seçkin olma yolunda ilerleyenler, istedikleri güç türüne ve ulaşmayı hedefledikleri seviyeye bağlı olarak çeşitli şekil ve biçimlerde karşımıza çıkarlar. Örneğin, çoğu temen binbaşı olmak ister, çoğu binbaşı bir yıldızlı general olmak ister ve bir yıldızlı generaller de rütbelerine ek yıldızlar eklemeyi hedefler. Benzer şekilde, 10 milyon dolarlık servete sahip olanlar 100 milyon dolarlık servete sahip olmak ister ve ilk 100 milyon dolarını kazanmış olanlar da milyardır sınıfına girmeyi hedefler. Herkesin daha fazla güç elde etme hırsı olmasa da, her zaman güç pozisyonlarından daha fazla güç isteyen vardır. Kaçınılmaz olarak, güç pozisyonu elde etmeye çalışıp başarısız olanlar da vardır hayal kırıklığına uğramış elit adaylar. Elit aşırı üretimi, elit adayların güç pozisyonlarına olan talebinin arzı büyük ölçüde aştığında gelişir. Şimdilik zenginlik ve siyaset arasındaki ilişkiye odaklanalım ve bu alanda elit aşırı üretiminin nasıl gelişebileceğini görelim. 1980'lerden itibaren Amerika'daki süper zenginlerin, en az 10 milyon dolar servete sahip olanlar veya 10 milyonerler sayısı hızla artmaya başladı. 1983'te bu türhane sayısı sadece 66.000 iken, 2019'da, verilerin mevcut olduğu son yıl, bu sayı 10 kattan fazla artarak 693.000'e ulaştı. Bu, dolar enflasyonunun bir sonucu değildi. Bu sınıfa kimlerin dahil olduğunu belirlemek için eşiği, sabit 1995 doları kullanarak, ayarladık. Bu dönemde, toplam hane sayısı %53 arttı. Bu nedenle oransal olarak 10 milyonerler toplam nüfusun %0,08'inden %0,54'üne yükseldi. Zenginlerin servetlerindeki benzer bir artış, daha alt gelir gruplarında da yaşandı. 10 milyon dolarlık servete sahip kişilerin sayısı 10 kat artarken, 5 milyon dolar veya daha fazla servete sahip hane sayısı 7 kat, sadece milyon dolarlık servete sahip kişilerin sayısı ise 4 kat arttı. Genel olarak, incelediğimiz servet seviyesi ne kadar yüksekse, son 40 yılda o kadar fazla büyüme göstermişlerdir. İlk bakışta, zengin insan sayısındaki artış o kadar da kötü bir şey gibi görünmüyor. Zengin olmak Amerikan rüyasının bir parçası değil mi? Ancak bu iyi haberin iki olumsuz yönü var. Birincisi, süper zengin sınıfın hızla büyümesi, nüfusun geri kalanının servetinden bağımsız olarak gerçekleşmedi. Süper zenginlerin sayısı katlanarak artarken, tipik bir Amerikan ailesinin geliri ve serveti aslında azaldı. Tipik servet için daha doğru terim, servet dağılımını eşit ikiye bölen medyandır, Amerikan işçilerinin ekonomik gerilemesi üçüncü bölümde önemli bir konu olacaktır. Sıradan Amerikalıların mali refahı ile zengin elit arasındaki bu farklılık, son yıllarda çokça tartışılan ekonomik eşitsizliğin hızlı artışına yol açtı. İkinci sorun çok daha incelikli ve daha az anlaşılan bir sorundur. Sosyal piramidin tepesi aşırı derecede kalabalıklaştığında, bu durum toplumlarımızın istikrarı için vahim sonuçlar doğurur. Bunun nedenini anlamak için bir oyunu ele alalım. Evita Müzik halinde, bir grup Arjantinli askeri subay müzikli sandalye oyunu oynar. Oyun şöyle ilerler, müzik çalmaya başlar ve subaylar bir dizi sandalyenin etrafında dolaşırlar. Müzik durduğunda, herkes oturacak bir sandalye bulmalıdır. Ancak, sandalye sayısından daha fazla oyuncu vardır. Bu yüzden şanssız bir subay sandalye bulamayınca elenir. Ardından bir sandalye kaldırılır ve yeni bir tur oynanır. Sonunda bir kazanan olur. Evita'da kazanan, daha sonra müzikalde, gerçek hayatta olduğu gibi, Arjantin Başkanı ve Peronist Parti'nin kurucusu olan Albay Van Perendur. Elit aday oyununda veya kısaca aday oyununda, her turda sandalye sayısını azaltmak yerine oyuncu sayısını artırıyoruz. Oyun, siyasi makamlar gibi güç pozisyonlarını temsil eden 10 sandalye ile müzikli sandalye oyunu gibi başlıyor. İlk turda, 11 oyuncu, elit aday, bir sandalye almak için oynuyor. 10 tanesi yerleşik elit oluyor ve kaybeden hayal kırıklığına uğramış bir aday oluyor. Sonraki turlarda, oyuncu sayısını artırıyoruz, sonunda 2'ye, sonra 3'e çıkarıyoruz, aynı 10 sandalyeyi koruyarak. Kazanan sayısı aynı kalıyor, ancak hayal kırıklığına uğramış aday sayısı başlangıçtaki birden 10'a, sonra 20'ye çıkıyor. Oyun ilerledikçe, artan kaos ve çatışma derecesini hayal edin. Bu oyunu bir çocuğun doğum günü partisinde oynamayı önermem. Ayrıca ilginç bir amplifikasyon etkisi de var. Aday sayısını 2'ye, sonra 3'e çıkardığımızda, hayal kırıklığına uğramış aday sayısı 10 katına, sonra 20 katına çıkıyor. Bu, elit aşırı üretim oyunlarının genel bir özelliğidir. Oyun teorisinde, stratejik etkileşimleri inceleyen bir matematik dalında, oyuncuların verilen kurallar çerçevesinde kazanma stratejileri geliştirmeleri gerekir. Ancak gerçek hayatta insanlar sürekli kuralları esnetirler. Kaçınılmaz olarak, güç pozisyonu başına aday sayısı arttıkça, bazıları kuralları esnetmeye karar verecektir. Örneğin, diğer rakipleri iterek bir sandalyenin yanında yavaşlayabilir veya hatta müziğin durmasını beklerken sandalyenin hemen yanında durabilirsiniz. Tebrikler, az önce bir karşı elit oldunuz, oyunda öne geçmek için kuralları çiğnemeye istekli biri. Ne yazık ki, diğerleri bunu çabucak fark eder ve her sandalyenin etrafında kısa sürede kalabalık bir insan topluluğu oluşur ve çok geçmeden herkesin birbirine saldırdığı bir kavganın tarifi ortaya çıkar. Bu, gerçek hayatta elitlerin aşırı üretiminin sonuçlarını anlamak için iyi bir model oluşturmaktadır. Gerçek hayatta, gördüğümüz gibi, son 40 yılda çeşitli düzeylerdeki servet sahiplerinin sayısı 4 kat, 7 kat, hatta 10 kat arttı. Bunların sadece küçük bir kısmı servetlerinin bir kısmını siyasi bir göreve aday olmak için harcamaya karar veriyor. Örneğin, temsilciler meclisi veya senatoda bir sandalye için yarışabilirler. Eyalet valiliği için yarışa girebilirler. Nihai ödül elbette başkanlıktır. Bu güç pozisyonlarının sayısı son 10 yıllarda aynı kaldı. Ancak bunlara talip olanların sayısı, toplam servet sahibi sayısıyla birlikte arttı. Amplifikasyon etkisi nedeniyle, hayal kırıklığına uğramış adayların sayısı, zaten etkileyici olan servet sahibi sayısındaki artıştan bile daha hızlı bir şekilde patladı. Bu sonuç sadece soyut bir model değil. Artık, sorumlu siyaset merkezi tarafından belgelenen, Amerika Birleşik Devletlerindeki kamu görevi seçimlerindeki çeşitli ilimleri anlamlandırabiliyoruz. Bunlardan biri, kendi kendini finanse eden aday sayısının 1990'larda artmaya başlamasıdır. 2000 yılındaki kongre seçimlerinde, temsilciler meclisi ve senato koltukları dahi, kampanyalarına kendi paralarından 1 milyon dolar veya daha fazla harcayan 19 aday vardı. Bir sonraki seçim turunda, kongrede bir koltuk için bu tür zengin adayların sayısı 22'ye çıktı. 20 yıl sonra sayıları yaklaşık olarak 2'ye katlandı. 2018 ve 2020'de sırasıyla 41 ve 36 aday kendi paralarıyla 1 milyon dolar veya daha fazla harcadı. Zenginlerin aşırı üretiminin seçimler üzerindeki etkisini izlemek için daha da iyi bir ölçüt, başarılı bir kampanya yürütmenin maliyetidir. Sonuçta siyasi hırsları olan tüm zenginler kendileri aday olmuyor. Birçoğu bunun yerine Washington'da politika gündemlerini ilerletebilecek profesyonel politikacıları finanse etmeyi tercih ediyor. Sorumlu siyaset merkezi tarafından toplanan verilere göre, Temsilciler Meclisi kazananının ortalama harcaması 1990'da 400 bin dolardan 2020'de 2,35 milyon dolara yükselirken, Senato için aynı istatistik 1990'da 3,9 milyon dolardan başlayıp son seçim turunda 27 milyon dolara çıktı. Son 40 yıldır, her iki yılda bir elit kesimin aşırı üretim oyununu oynuyoruz. Oyuncu sayısı arttıkça, kuralların bozulma olasılığı da artıyor. Oyunun kurallarının demokratik seçimleri yöneten sosyal normlar ve kurumlar gerçek hayatta çözülmeye başlaması şaşırtıcı mı? Ancak elit kesimin aşırı üretimi hikayenin sadece yarısı, zengin sınıfın genişlemesi toplumun geri kalanından bağımsız olarak gerçekleşmedi. Toplumlarımızın istikrarı için modelimize ikinci faktörü de dahil etmenin zamanı geldi, halkın yoksullaşması. Halkın sefaleti. Toplumumuz topluca birçok ürün ve hizmet üretiyor ve ekonomistler bu toplamı, yani gayri safi yurtiçi hasılayı, GSIİH, nasıl tahmin edecekleri konusunda çok şey öğrendiler. Evet, hala bazı can sıkıcı sorunlar var, ev işlerini nasıl dahil etmeliyiz? Suç faaliyetleri ne olacak? Ancak, hükümet kurumları tarafından yayınlanan GSYİH istatistiklerini kullanarak, herhangi bir ülkede her yıl üretilen toplam servet miktarı hakkında oldukça iyi bir tahminde bulunabiliriz. Bu toplam genellikle ekonomik büyüme sayesinde zamanla artar, ancak yine de sonludur. Dolayısıyla, farklı tüketici türleri arasında nasıl bölündüğü çok ilginç bir soru haline gelir. Teorimizde, toplum yapısını üç ana bölümden oluşacak şekilde temsil ediyoruz, devlet, elitler ve geri kalan herkes. Bu, modern toplumlarımızın muhteşem karmaşıklığını büyük ölçüde basitleştiren bir modeldir, ve elitlerin kim olduğunu tanımlamanın kolay olmadığını gördük. Ancak göreceğimiz gibi, ampirik olarak anlamlı ve bilgilendirici bir ölçüde gerçekliğe karşılık gelir. Son yıllarda elitlerin elindeki servet kimin pahasına arttı? Servet birikmiş gelirdir. Büyümesi için GSYİH'in bir kısmının elitlere yönlendirilmesi gerekir. Hükümetin tükettiği GSYİH oranı son 40 yılda pek değişmedi. En büyük kaybeden ise sıradan Amerikalı oldu. 1930'lardan sonraki iki nesil boyunca Amerikalı işçilerin reel ücretleri istikrarlı bir büyüme göstererek insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş geniş tabanlı bir refaha ulaştı. Ancak 1970'lerde reel ücretler büyümeyi durdurdu. Genel ekonomi büyümeye devam ederken, ortalama işçilere giden ekonomik büyüme payı küçülmeye başladı. Bu zenginlik pompasının işleyişini, göreceli ücretlerin dinamiklerini izleyerek ölçebiliriz, tipik ücretler, örneğin, vasıfsız işçiler veya imalat işçileri için aynı grubu kullandığımız sürece fark etmez, kişi başına düşen GSIH'ye bölünür. 1960'lardan önce, göreceli ücret güçlü bir şekilde arttı, ancak bu 10 yıldan sonra düşmeye başladı ve 2010 yılına gelindiğinde neredeyse yarıya indi. İşçilere giden ekonomik büyüme payındaki bu trend tersine dönüşü, zenginlerin servetinde de bir değişikliğe yol açtı. Bu, meddü etkisidir, fakirlerden alıp zenginlere verirseniz, zenginler daha da zenginleşirken fakirler daha da fakirleşir. Amerika'da ücret durgunluğu ve düşüşü yaşandığı bir döneme girildiğinde, bu durum sadece ekonomik refah ölçütlerini değil, biyolojik ve sosyal refah ölçütlerini de etkiledi. Bu konuya üçüncü bölümde daha detaylı değineceğim, ancak şimdilik Amerikan nüfusunun büyük bir bölümünün yaşam beklentilerinin COVID-19 pandemisinden yıllar önce düşmeye başladığını belirtmek yeterli. Üniversite eğitimi almamış kişiler arasında intihar, Alkolizm ve uyuşturucu aşırı dozundan kaynaklanan umutsuzluk ölümleri 2000 ile 2016 yılları arasında hızla artarken, en az üniversite diplomasına sahip kişiler arasında aynı, çok daha düşük seviyede kaldı. İşte popüler sefaletin görünümü budur. Halkın yoksullaşması hoşnutsuzluğa yol açar ve bu da sonunda öfkeye dönüşür. Halkın hoşnutsuzluğu, çok sayıda elit kesimin varlığıyla birleştiğinde, 2016'dan beri Amerika'da yaşadığımız gibi, son derece patlayıcı bir kombinasyon oluşturur. Trump, beklenmedik bir başkan. Donald Trump, beklenmedik bir başkandı. Daha önce hiçbir kamu hizmeti geçmişi olmadan göreve gelen tek ABD başkanıydı. 2014 yılında, belki de Trump'ın kendisi de dahil olmak üzere hiç kimse, dünyanın en güçlü ulusunun hükümdarı olacağını hayal edemezdi. Küresel gücün zirvesine baş döndürücü yükselişi o kadar şaşırtıcıydı ki, Amerikan nüfusunun yarısı ve Amerikan yönetici elitlerinin çoğunluğu, başkanlığı meşru bir şekilde kazanmadığına ikna olmuştu. Birçoğu, Donald Trump'ın seçiminin Rus entrikalarının sonucu olduğunu öne süren bir komplo teorisine inanmayı tercih etti. Bugün bile, uzmanlar ve köşe yazarları Trump'ın nasıl ve neden ortaya çıktığı konusunda tartışmaya devam ediyor. İnsan beynimiz, özellikle bizi güçlü bir şekilde etkileyen herhangi bir gelişmenin ardında bir etkenlik görmemizi sağlayacak şekilde programlanmıştır. Birçok önemli olayın, karanlık komplocular tarafından planlandığı için değil, kişisel olmayan sosyal güçler tarafından yönlendirildiği için gerçekleştiğini kavramak bizim için zordur. Ancak Trump'ın yükselişini ve daha geniş anlamda Amerika'nın neden krizde olduğunu anlamak için bir komplo teorisine değil, bilimsel bir teoriye ihtiyacımız var. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. başkanı olmasının nedenini anlamak için, kişisel niteliklerine ve manevralarına daha az, onu zirveye taşıyan derin sosyal güçlere daha çok dikkat etmeliyiz. Trump, güçlü bir gelgit dalgasının tepesine yakalanmış küçük bir tekne gibiydi. Bize Trump başkanlığını getiren ve Amerika'yı devletin çöküşünün eşiğine iten en önemli iki sosyal güç, elitlerin aşırı üretimi ve halkın sefaletidir. Donald Trump'tan elit bir siyasetçi adayı olarak bahsetmek garip görünebilir. Sonuçta, zengin doğdu ve yüz milyonlarca doları miras aldı, ya da babasından miras yoluyla edindi. Ancak yukarıda verdiğim tanıma mükemmel bir şekilde uyuyor. Trump, siyasi makama talip olan süper zenginlerin hızla büyüyen grubunun bir üyesi. Zaten oldukça zengin, kesinlikle 100 milyon dolarlık, belki de iddia ettiği gibi milyardır, ve ünlü olmasına rağmen, daha fazlasını istedi. Trump, daha önce siyasi deneyimi olmayan ve ABD başkanlığına aday olan ilk süper zengin kişi değildi. Serveti 400 milyon dolar olarak tahmin edilen Steve Forbes, 1996 ve 2000 yıllarında Cumhuriyetçi ön seçimlerinde aday olmuştu, ancak pek başarılı olamamıştı. Milyardır Ross Perot ise 1992 ve 1996 yıllarında bağımsız aday olarak yarışmış ve ilk denemesinde oyların yaklaşık %20'sini almıştı. Peki Forbes ve Perot başarısız olurken Trump neden başarılı oldu? Cevabım iki bölümden oluşuyor. Birincisi, 2016 yılına gelindiğinde halkın yoksulluğu 1992'ye göre çok daha kötü bir hal almıştı ve Trump bu toplumsal gücü başkanlık yarışında zekice ve acımasızca kullandı. Sonuç olarak, geride kaldığını hisseden Amerikalıların büyük bir kısmı beklenmedik bir adaya, bir milyardere oy verdi. Birçoğu için bu, Trump'ı desteklemekten ziyade, egemen sınıfa karşı duydukları hoşnutsuzluğun, Hatta öfkenin bir ifadesiydi. Halkın hoşnutsuzluğunun kaynakları ve sonuçları hakkında üçüncü bölümde daha detaylı konuşacağız. İkinci olarak, 2016 yılına gelindiğinde, elitlerin aşırı üretim oyunu, siyasi kampanyalardaki davranış kurallarının tamamen hiçe sayıldığı bir noktaya ulaşmıştı. 2016 Cumhuriyetçi Parti Başkanlık ön seçimlerinde, o zamana kadar tarihteki en fazla sayıda önemli aday yarışmıştı. Toplam 17 aday yarışa girmişti. Şaşkına dönmüş Amerikan halkı, elit adayların oyununun mantıksal doruk noktasına ulaşmasının tuhaf bir gösterisine istemeden tanık olmuştu. Adaylar, basının dikkatini çekmek ve yarışta kalmak için en uçuk şeyleri söylemek ve çılgın alıntılar yapmak konusunda yarışırken, ciddi adaylar anketlerde geriledi ve elendi. Sonuç olarak, Trump'ın teknesini rakiplerinden daha iyi yönettiği konusunda hiçbir şüphe yok, ve yanında, kendini devrimci stratejist ilan eden Steve Bannon gibi önemli mürettebat üyeleri de vardı. Bununla birlikte, ondan veya Bannon'dan, daha önce diğer milyardır adayların başarısız olduğu yerde başarılı olduğu için ona çok fazla övgü vermek yanlış olurdu. Ona başkanlığı kazandıran şey, elitler arasındaki çatışma ve Trump'ın, Birçok insanın, anladığından veya anlamak istediğinden daha yaygın ve şiddetli olan halktaki hoşnutsuzluğu yönlendirme yeteneğinin birleşimiydi. Şu anki çıkmazımız benzersiz değil, bu, kitabın temel temalarından biri. Gelin, geçmişe giderek, yaşam yolculuğu istikrarsızlığın ikiz güçlerinin işleyişini gösteren başka bir elit adayını inceleyelim, elitlerin aşırı üretimi ve halkın sefaleti. Lincoln, bir başka beklenmedik başkan. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln, Amerikan tarihinin en saygı duyulan figürlerinden biridir. Lincoln'un, gerçek boyutundan daha büyük heykeli, Washington DC'deki Mall'un sonunda bulunan anıtında sakin bir şekilde durmaktadır. Ancak Lincoln'un gerçek hayatı hiç de sakin değildi. Kazandığından çok daha fazla seçim kaybetti, sinir krizi geçirdi ve hayatının bir noktasında siyasi kariyerinden vazgeçmeye karar verdi. Elbette, en önemli seçimini, 1860'taki seçimi kazandı. Ancak başkanlığı sırasında her yönden kötü muameleye maruz kaldı. Tarihçi Steven Oates, kuru bir dille şunları belirtiyor. Kuzeyli demokratlar onu kölelik karşıtı bir diktatör, Kölelik karşıtlarını köle devletinin zeka geriliği olan ürünleri, her türlü cumhuriyetçi ise beceriksiz bir şarlatan olarak eleştirdi. Gerçek şu ki, Lincoln Amerikan tarihinde yaşayan en sevilmeyen iki veya üç başkandan biri olabilir. Lincoln, iktidara yükselişi elitlerin aşırı üretimi ve halkın sefaleti gibi iki temel toplumsal güç tarafından desteklenen, beklenmedik bir başkandı. İç savaş öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzeydoğlu soylularla, tüccarlar, bankacılar ve avukatlar, ittifak kurmuş aristokrat güney köle sahipleri elitleri tarafından yönetiliyordu. Bu ittifakın ekonomik temeli, başta pamuk olmak üzere, köle emeğiyle güney plantasyonlarında yetiştirilen tarım ürünleriydi. Pamuk ticareti, güneyde yetiştirilen ürünleri ihraç eden ve Avrupa'da üretilen malları ithal eden New Yorklu tüccar elitlerinin en önemli işiydi. Elitlerin bir diğer kesimi, özellikle Massachusetts'te, güney pamuğunu tekstil üretmek için kullanıyordu. Bu koalisyon ve özellikle güney köle sahibi bileşeni, iç savaş öncesi Amerika'nın siyasetine hakim oldu. 1787'deki meşhur üçte beş uzlaşması nedeniyle güneyli beyaz erkeklerin oyları daha büyük bir ağırlığa sahipti, bu uzlaşma, temsilciler ve başkanlık seçmenlerinin dağıtımında köle nüfusunun beşte üçünü hesaba katıyordu, elbette kölelerin oy kullanmasına izin verilmiyordu. Kuzeyin özgür nüfusu güneyinkinin neredeyse iki katı olmasına rağmen, güney elitleri senatonun yarısını da kontrol ediyordu. ABD'deki en zengin insanların 3'te 2'si güneyde yaşıyordu, 7 bin Amerikalı'dan 4. 500'ü 100 bin dolardan, bugünkü parayla 2 milyon dolardan fazla, fazla servete sahipti. Zengin aristokratlar, seçilmiş makamlara ve hükümette kariyer yapmaya ve seçimleri etkilemeye yetecek kaynaklara ve boş zamana sahipti ve güneyde kuzeye göre daha fazla sayıda bulunuyorlardı. Güney elitleri ayrıca en üst düzey hükümet makamlarını da kontrol ediyordu. Başkanların ve başkan yardımcılarının, kabine bakanlarının, en üst düzey hükümet yetkililerinin, senatörlerin ve baş yargıçların çoğu güneyden geliyordu. Öte yandan Lincoln çok mütevazı bir geçmişten geliyordu. Kendi kendini yetiştirmiş bir avukattı ve siyasi kariyerine Illinois'de, o zamanlar ülkenin kuzeybatı sınırındaki bir eyalet Virginia ve Doğu kıyısındaki güç merkezlerinden çok uzakta başladı. Erken cumhuriyete hakim olan zengin aristokratlardan çok farklıydı. Lincoln'un başkanlık hırsları, çok geç bir aşamaya kadar ciddiye alınmadı. Aslında, başarılarından çok önceki başarısızlıklarıyla tanınıyordu. Bu taşradan gelen kendi kendini yetiştirmiş avukat nasıl başkanlığa yükseldi? 1850'lerin Amerika'sı ve 2020'nin Amerika'sı, çok farklı ülkeler olmalarına rağmen, bir dizi çarpıcı benzerliği paylaşıyor. 1820'ler ve 1860'lar arasında, ekonomik çıktının işçi ücreti olarak ödenen payı olan göreceli ücret, son 5-10 yılda olduğu gibi neredeyse %50 oranında azaldı. Bunun sıradan Amerikalıların refahı üzerindeki etkisi yıkıcıydı. Bu eğilim, yaşam kalitesinin biyolojik ölçütleriyle en iyi şekilde yakalanmaktadır. 10 yaşındaki ortalama yaşam beklentisi 8 yıl azaldı. Ve 18. yüzyılda dünyanın en uzun insanları olan yerli Amerikalıların boyları kısalmaya başladı. Yoksulluk hoşnutsuzluğu doğurur ve bunun belirtileri her yerdeydi. Artan sosyal baskıların açık bir işareti, şehir isyanlarının sıklığıydı. 1820 ile 1825 yılları arasında, işler iyi giderken, Yalnızca bir ölümcül şehir isyanı, yani en az bir kişinin öldürüldüğü şiddetli bir isyan, yaşandı. Ancak Amerikan İç Savaşı'ndan önceki 5 yılda, 1855 ila 1860 yılları arasında, Amerikan şehirleri en az 38 ölümcül ayaklanmayla sarsıldı. Artan halk hoşnutsuzluğunun bir diğer işareti de, göçmen karşıtı know nothing Partisi gibi popülist partilerin yükselişiydi. Lincoln'un yükselişinde ve seçiminin tetiklediği iç savaşta etkili olan bir diğer faktörde elitlerin aşırı üretimiydi. 1820'den sonra, büyüyen ekonomiden elde edilen kazanımların çoğu işçilere değil, elitlere gitti, elitlerin sayısı ve serveti hızla arttı. 1800 ile 1850 yılları arasında milyonerlerin, bugünkü dolar karşılığı milyarderlerin, sayısı 6'dan 100'e çıktı. Elbette ülkenin nüfusu da arttı, 5 milyondan 23 milyona, ancak bu dönemde nüfusun her bir milyonu başına düşen milyoner sayısı dört katına çıktı. 1790'da en büyük servetin büyüklüğü 1 milyon dolardı, Ellis Derby'e aitti ve 1803'te 3 milyon dolara, William Bingham'a aitti, yükseldi. Ve sonra sanki bir sınır yokmuş gibi artmaya devam etti. 1830'da 6 milyon dolar Steven Girard'a aitti, 1848'de 20 milyon dolar John J. Astra'a aitti ve 1868'de 40 milyon dolar Cornelius Vanderbilt'e aitti. Zenginlerin farklı katmanlarına bakan diğer birçok istatistik de aynı eğilimi gösteriyor, yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşiyordu. Yeni zenginlik, pamuk ve deniz aşırı ticaretten ziyade madencilik, demiryolları ve çelik üretimine bağlıydı. Yeni milyonerler, ekonomik çıkarları yerleşik elitlerden farklılaştığı için Güney aristokrasisinin yönetimi altında huzursuz oldular. İmalattan para kazanan yeni elitler, gelişmekte olan Amerikan sanayilerini korumak için yüksek gümrük vergilerini ve iç iyileştirmeler, otoyol, kanal ve demiryolu inşaatı için devlet desteğini savundular. Pamuk yetiştirip ihraç eden ve deniz aşırı ülkelerden imalat ürünleri ithal eden yerleşik elitler ise doğal olarak düşük gümrük vergilerini tercih ettiler. Ayrıca, ürünlerini nehir ve deniz yoluyla dünya pazarlarına gönderdikleri için devlet fonlarının iç iyileştirmeler için kullanılmasına da karşıydılar. Yeni ekonomik elitler, yerli sanayileşmeyi, ithal ikamesini ve buğday gibi serbest emekle üretilen tarım ürünlerinin ihracatını desteklediler. Bu iş adamları, Güneyköle sahiplerinin federal hükümet üzerindeki hegemonyasının bankacılık ve ulaşım sistemlerinde gerekli reformları engellediğini ve dolayısıyla kendi ekonomik refahlarını tehdit ettiğini savunmaya başladılar. Dahası, elit kesimin sayısındaki dramatik artış, devlet görevlerine olan talep ve arz arasındaki dengeyi bozdu. Bazı varlıklı kişiler kendileri de siyasete atılırken, diğerleri kaynaklarını rakip politikacıların arkasına koydu. Ek olarak, tüccar ailelerinin oğulları genellikle meslek edinmeyi, özellikle de hukuk mesleğini seçmeyi tercih ettiler. Hukuk eğitimi almak, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi makama ulaşmanın en önemli yoluydu ve hala da öyledir. O dönemde avukat olmak nispeten kolaydı çünkü hukuk fakültesinden diploma gerekmiyordu. Lincoln'de dahil olmak üzere avukat sayısındaki artış, siyasi makamlara talip olanların sayısını da artırdı. Aynı zamanda, siyasi makam arzı durgunlaştı. Örneğin, 1789 ile 1835 yılları arasında ABD temsilcilerinin sayısı 65'ten 242'ye yükseldi, ancak daha sonra durgunlaştı. Elit kesimden talip olanların sayısı patladıkça, siyasi iktidar için rekabet yoğunlaştı. O zamanlar daha ilkel zamanlardı ve elit içi çatışmalar çok şiddetli biçimler alıyordu. Kongre'de şiddet ve şiddet tehditleri arttı ve 1850'lerde zirveye ulaştı. Güney Carolina temsilcisi Preston Brooks'un 1856'da senato salonunda Massachusetts senatörü Charles Sumner'a uyguladığı acımasız kırbaç cezası, bu tür şiddetin en bilinen örneğidir, ancak tek örnek değildi. 1842'de, Tennessee temsilcisi Thomas Arnold kendi partisinin kölelik yanlısı bir üyesini azarladıktan sonra iki Güney Demokratı ona doğru yaklaştı. Bunlardan en az biri genellikle sırtına bağlı olarak taşınan 6 ila 12 inçlik bir bıçak olan Bowie bıçağıyla silahlanmıştı. Arnold'a lanet olası bir korkak diyen öfkeli meslektaşları boğazını kulaktan kulağa kesmekle tehdit ettiler. 1850'deki bir tartışma sırasında Mississippi senatörü Henry Foote, Missouri senatörü Thomas Hart Benton'a tabanca çekti. Bir başka sert tartışmada, New Yorklu bir kongre üyesi yanlışlıkla tabancasını cebinden düşürdü ve neredeyse kongre salonunda genel bir silahlı çatışmaya yol açtı. Lincoln, özellikle kariyerinin başlarında, bu sert ve çalkantılı siyasetin bir parçasıydı. Sık sık rakiplerine sözlü olarak hakaret etti ve birkaç kez onlarla kavgaya çok yaklaştı, hatta bir keresinde düelloya girmeye ramak kaldı. Ekonomik politika konusundaki farklılıklar ve makam için rekabet, güneyin federal hükümet üzerindeki egemenliğini kırmak için güçlü teşvikler yarattı. Tarih kitapları bize Amerikan İç savaşının kölelik yüzünden çıktığını söyler. Ancak bu hikayenin tamamı değildir. Bu çatışmayı daha iyi tanımlamanın yolu, kölelik yönetimi yüzünden çıktığını söylemektir. Gerçekten de, 1860'a gelindiğinde Kuzeylilerin çoğunluğu köleliğin ahlaki olarak yanlış olduğunu düşünse de, yalnızca küçük bir azınlık, Kuzeyli kölelik karşıtları, bu konuyu siyasi programlarının merkezine koyacak kadar güçlü bir şekilde hissediyordu. Güneyde, tuhaf kurum beyazların büyük çoğunluğu için, Çoğu ya köle sahibiydi ya da köle sahibi olmayı arzuluyordu, o kadar karlıydı ki, onu savunmak zorunda hissettiler. Kuzeyli beyazların çoğu, köleleştirilmiş siyah insanların durumundan dolayı savaşmak ve ölmek için yeterince motive olmamıştı. Bununla birlikte, kölelik güneyin egemenliğinin ekonomik temelini sağladığı için, köle sahiplerine yönelik siyasi bir saldırı, köleliğe yönelik ideolojik bir saldırıyla güçlendirilebilirdi. Kuzeylilerin büyük çoğunluğu, köle gücüne, zengin ve aristokrat güneylilere ve onların ulusal siyasete hakimiyetine karşı öfkeliydi. Lincoln'un siyasi programı bu duyguları yansıtıyordu. Başlangıçta güneyde köleliği kaldırmayı amaçlamamıştı, ancak köleliğin ve köle egemenliğinin yeni eyaletlere yayılmasına şiddetle karşıydı. Gerisi tarihtir. İkinci parti sisteminin çöküşü, 1850'lerde parçalanmış bir siyasi manzaraya yol açtı. 1860 başkanlık seçimlerinde dört büyük aday yarıştı. Lincoln oyların %40'ından azını aldı ancak seçmenler kurulunda kazandı. Güney ayrıldı ve Amerikan iç savaşını tetikledi. Kuzey'in savaşta zaferi, savaş öncesi yönetici sınıfın devrilmesine ve o zamandan beri Amerikan devletine hakim olan yeni ekonomik elitin yerleşmesine yol açtı. Bunu 5. bölümde ayrıntılı olarak ele alacağız. Şu anda yaşadığımız anlaşmazlık çağı ile 160 yıl önce iç savaşla sona eren dönem arasında birçok benzerlik var, günümüz uzmanları sık sık 1850'leri yeniden yaşıyormuşuz gibi hissettiğimizi söylüyorlar. Ve gerçekten de, savaş öncesi Amerika ve bugünkü ABD çok farklı iki ülke olsa da, birçok benzerliği paylaşıyorlar. Şimdi de çalkantılı zamanlarda yaşamış ve iktidarın zirvesine yükselmiş bir başka elit adayına bakalım. Bu sefer Batı Yarımküreden Çin'e geçiyoruz. Hon, beklenmedik bir imparator. 200 yıl önce Çin ekonomisi dünyanın en güçlüsüydü ve küresel GSYİH'nin neredeyse üçte birini oluşturuyordu. Bugün, satın alma gücü paritesi (PPP) cinsinden hesaplanan Çin'in GSYİH'si yine en büyük seviyede olup, bir sonraki en büyük ulusal GSYİH'yi ABD yaklaşık %20 oranında geride bırakmaktadır. Ancak bu iki refah dönemi arasında Çin Cehennem'den bir yüzyıl veya Çinlilerin bugün adlandırdığı gibi utanç yüzyılını yaşadı. 1820'den sonra Çin'in toplam GSYİH'si küçülmeye başladı ve 1870'te Batı Avrupa'nın yarısından daha azına düştü. Ülke, bitmek bilmeyen bir dizi kıtlık, isyan ve dış düşmanlar tarafından alınan aşağılayıcı yenilgiler yaşadı. En büyük felaket, insanlık tarihinin en kanlı iç savaşı olma özelliğini taşıyan Taiping isyanı, 1850 ila 1864, oldu. Çin nasıl Doğu Asya'nın hasta adamı haline geldi ve son 50 yıldaki mucizevi toparlanmasının sebebi nedir? 1644 ile 1912 yılları arasında Çin, Qing Hanedanı tarafından yönetildi. Bu hanedan, Manchuria'nın King'den önce Çin'in bir parçası değildi, Fetih ile kurulmuş olsa da, Mançular hızla geleneksel Çin yönetim biçimlerini benimsedi. Özellikle King İmparatorluğu, giderek zorlaşan bir dizi sınavı başarıyla geçtikten sonra rütbe atlayabilen bir bilgin yönetici sınıfı tarafından yönetiliyordu. Nüfusun büyük çoğunluğu, %90'dan fazlası köylüydü. Geri kalanı ise zanaatkarlar, tüccarlar ve askerlerden oluşan karma bir gruptu. Ancak yetkili sınıf olan Mandarin'ler her şeyi yönetiyordu. King ordularının en üst komuta kademeleri bile genellikle savaşçılar değil, bilgin bürokratlar tarafından işgal ediliyordu. Hanedanın ilk yarısı, güçlü ekonomik büyüme ve kültürel parlaklık dönemiydi. Gelişmiş tarım teknikleri ve mısır ve tatlı patates gibi yeni ürünlerin yaygın olarak benimsenmesi, gıda üretimini artırdı. Erken sanayileşme de güçlü nüfus artışını desteklemeye yardımcı oldu. Ancak bu yeniliklerin faydalı etkileri tükendikten sonra bile nüfus artışı durmadı. 1850'ye gelindiğinde, Çin nüfusu King Hanedanlığı'nın başlangıcındaki nüfusun dört katına ulaşmıştı. Köylü başına ekilebilir arazi neredeyse üç kat azaldı, reel ücretler düştü ve ortalama boylar, biyolojik refahın güvenilir bir ölçüsü, azaldı. Erken King döneminde büyük kıtlıklar yaşanmadı, sonuncusu, 1630 ila 1631 yıllarında Kuzeybatı Çin'de, önceki hanedanlık olan Ming'in sonunda meydana geldi ve çöküşüne katkıda bulundu. Bir sonraki büyük kıtlık 1810'da geldi ve bunu bir dizi başka kıtlık izledi, 1846 ila 1849, 1850 ila 1873, 1876 ila 1879 bu kıtlıkta 9 ila 13 milyon insan öldü. 1896 ila 1897 ve 1911 King hanedanlığını sefaletinden kurtaran devrimi tetikledi. Genel olarak 1800'den sonra Çin'deki halkın sefalet düzeyinin çok yüksek olduğu açıktır. Peki ya elit kesimin aşırı üretimi? Qing hanedanlığı döneminde seçkinler çoğunlukla yerel Eyalet ve saray sınavlarında başarılı olan adaylara verilen çeşitli derecelerden oluşan sivil sınav sistemi aracılığıyla seçiliyordu. Bu sistem Qing hanedanlığı döneminin ilk bölümünde iyi işledi. Bürokratlar arasında yüksek bir okul yazarlık ve yetkinlik seviyesi sağladı. Konfüçyüs klasiklerinin incelenmesi yönetici sınıf içinde ortak bir ahlak anlayışı, ortak bir kültür, ahlak ve topluluk duygusu oluşturmaya yardımcı oldu ve liyakate dayalı terfiye verdiği önem, devletin meşruiyetini güçlendirdi. Ne yazık ki, kamu hizmeti sistemi nüfus artışının baskılarına karşı oldukça savunmasız kaldı. Resmi pozisyonların sayısı, öncelikle illerden, en üst düzeyde, ilçelere, yerel düzeyde, kadar değişen idari birimlerin sayısına bağlıydı. Bu nedenle, iktidar pozisyonlarının sayısı nispeten sabit kalırken, Çin nüfusundaki dört kat artışında etkisiyle, King dönemi boyunca adayların sayısı arttı. Seçkin adayların sayısındaki artış, yalnızca daha büyük kaynak nüfus nedeniyle değil, aynı zamanda edebiyatçıların saflarına katılmayı hedefleyen yeni adaylar sağlayan zengin tüccar sınıfının önemli ölçüde büyümesi nedeniyle de oldu. King İmparatorluğu, istemeden de olsa, bir tür aday yarış oyunu kurdu. 1850'ye doğru Çin'de, resmi bir pozisyon elde etme umudu olmayan, hayal kırıklığına uğramış çok sayıda aday oluştu. Taiping isyanının lideri Hon Xiuquan, 1814 ila 1864, bu hayal kırıklığına uğramış adaylardan biriydi. Varlıklı bir ailenin üçüncü oğlu olan Hon, kendisine resmi bir eğitim sağlamak için öğretmenler tutabilecek durumdaydı. Birinci seviye devlet memurluğu sınavını başarıyla geçerek Çiyüca'yı, kabaca yüksek lisans seviyesi, unvanını aldı. Ancak bunun ötesinde bir duvara çarptı. Hon, imparatorluk sınavlarından birini dört kez geçmeye çalıştı ve her seferinde başarısız oldu. Hon, sınavı üçüncü kez geçemeyince, hırsı ile gerçeklik arasındaki uçurum onun için çok büyük geldi. Sinir krizi geçirdi, hastalandı ve neredeyse öldü. Hastayken bir dizi dini vizyon gördü. Daha sonra, Hristiyan misyonerler tarafından yayınlanan Çince broşürleri okuyarak, onlardan Hristiyanlık hakkında öğrendiklerini vizyonlarıyla birleştirerek yeni bir senkretik din oluşturdu. Bu dinin temel amacı, esasen Kim Çin'in de devlet dini olan Konfüçüsçülükten Çin'i arındırmaktı. Hon yeni inancını bir Hristiyanlık türü olarak düşünürken, yerleşik Hristiyanlar, özellikle batılı misyonerler, Buna kesinlikle karşı çıktılar. 1843'te eyalet imparatorluk sınavında dördüncü kez başarısız olduktan sonra, Hon yeni inancını önce akrabalarına ve arkadaşlarına, ardından daha geniş bir kitleye yaymaya başladı. İlk müritlerinden ikisi, Feng Yunshan ve Hon Rengan, onun yardımcıları oldular. Her ikisi de imparatorluk sınavında başarısız olmuş adaylardı. Bu üç hayal kırıklığına uğramış elit aday, böylece elit karşıtı bir akıma katıldılar. Yetkililer durumu fark etti ve onun Tanrı Tapanlar Topluluğu olarak adlandırdığı yeni ortaya çıkan Taiping hareketini bastırmak için birlikler gönderdi. İronik bir şekilde, Taiping büyük barış anlamına gelir, ancak Taiping'lerin Çin'e getirdiği şey barış değil, dünya tarihinin en kanlı isyanıydı. Taiping hareketi ilk birkaç yılında yavaş yavaş genişledi. 1847'de Honun topluluğunun sadece 2000 takipçisi vardı ve bunlar birçok bağımsız cemaat halinde örgütlenmişti. Nöbet geçiriyorlar ve bilinmeyen dillerde konuşuyorlardı. Daha da endişe verici olanı ise, yetkililer açısından, Budist tapınaklarına saldırmaya ve heykelleri veya putları parçalamaya başlamalarıydı. Topluluğun sayısı, 1850'deki bir salgın sırasında, Hastaların Typing Tanrısına dua ederek iyileştiği haberi yayılınca aniden patladı. Yeni tehditten endişelenen King yetkilileri Hon Chi Yukan ve Feng Yunsha'nı yakalamak için asker gönderdiğinde, yakındaki bir Tanrı Tapınmacıları Topluluğu kılıç ve mızraklarla donanmış olarak imparatorluk güçlerine saldırdı ve onları kolayca mağlup etti. Bu zaferden sonra Hon takipçilerini ilk kez bir araya gelmeye çağırdı. Ertesi yıl, 1851'de Hon Xiuquan, kendisini Göksel İmparator ilan ederek Taiping Göksel Krallığı'nın kuruluşunu ilan etti. Takipçilerinin büyük bir kısmı mallarını satıp onun bayrağı altında toplandı. Sonraki iki yıl boyunca, Taiping ordusu, isyanı bastırmaya çalışan King güçleriyle savaşırken Guangai eyaletinden kuzeye doğru ilerledi. Hon 10 bin askerle başladı. Ancak bu noktada Çin'de yaygın olan halkın sefaleti, topraksızlık ve kırsal kesimdeki düzensizlik koşulları, büyük bir asker alımını sağladı. 1853'e gelindiğinde, Taiping ordusunun sayısı yarım milyona ulaşmıştı. Halkın sefaleti ve elit kesimin aşırı üretimi, patlayıcı bir kombinasyondur. Yoksullaşmış kitleler ham enerji üretirken, Karşıt elitler de bu enerjiyi egemen sınıfa karşı yönlendirmek için bir örgütlenme sağlıyor. Mart 1853'te, Büyük Taiping ordusu Çin'in güney başkenti Nanjing'i fethetti. Bundan sonraki 10 yıldan fazla bir süre boyunca, Hongqiu-kan, başkenti Nanjing olan ve Çin'in güneydoğusunun büyük bir bölümünü kapsayan, zirve noktasında 30 milyonluk bir nüfusa sahip bir krallığı yönetti. Çin'in diğer bölgeleri de aynı anda büyük isyanlarla sarsılırken, King hanedanlığını devirmeyi neredeyse başardı, ancak sonunda kaybetti. Yıllarca süren savaşlardan sonra, General Zeng Gofan liderliğindeki bir King ordusu Nanjing'i kuşattı. Hong hastalandı ve 1 Haziran 1864'te öldü. Bir ay sonra Nanjing düştü ve büyük barış deneyi sona erdi. Gençliğinde hon azimliydi ve daha sonraki kariyerinin de kanıtladığı gibi, kendi alanında zekiydi. Ancak belirli sayıda pozisyon için çok fazla aday vardı ve o da hayal kırıklığına uğrayanlar arasında yer aldı. Ve yalnız değildi, en yakın yardımcıları ve Taiping isyanının bir sonraki kademesindeki liderlerin yarısından fazlası, imparatorluk sınavında başarısız olmuş adaylardı. Ho'nun baş düşmanı General Zeng Gofan'da mütevazı bir geçmişe sahipti. Zeng, çiftçi bir ailenin 5 erkek kardeşinden en büyüğüydü. Babası nispeten varlıklıydı ve eğitim masraflarını karşılayabiliyordu. Ancak Zeng'in babası, en düşük seviye sınavı olan ilçe düzeyindeki sınavı 16 kez, evet 16 kez, geçememişti. Zeng Gofan aynı sınavı, sadece 6 kez geçemedi ve 22 yaşında geçti. Ertesi yıl, Zeng eyalet sınavını, Hongqiyukuan'ın dört kez geçemediği seviye geçti. Sonunda, başkentteki en yüksek seviye sınavı olan İmparatorluk sınavını iki kez geçememesine rağmen, üçüncü denemesinde en yüksek onur derecesiyle geçti. Sonunda, büyüyen Taiping İmparatorluğu'nun batı sınırındaki bir eyalet olan Hunana yerleşti. Böylece, uzun bir mücadeleden sonra Taiping'leri yenen ana King kuvvetini organize etmek ve yönetmek zenge düştü. Çin İmparatorluğunu neredeyse yıkacak olan Taiping isyanında, karşıt tarafların liderliğini yerleşik elitlerden bir üye ve elit olma hayali kuran ancak daha sonra karşı elit kesime katılan hayal kırıklığına uğramış bir kişi üstlenmişti. Krize giden yol, Donald Trump, Abraham Lincoln ve Hong-Chi çok farklı dünyalarda yaşayan, birbirinden çok farklı elit kesimden gelen kişilerdi. Yine de, derin bir düzeyde, kişisel yörüngeleri birçok ortak noktayı paylaşıyor. Hepsi, istikrarsızlık baskılarının sefalet ve elit kesimin, aşırı üretimi zirveye ulaştığı bir anlaşmazlık çağında yaşadılar, ya da yaşıyorlar. Üçü de, kısa bir süre içinde olsa, iktidarın zirvesine ulaşmış elit kesimden kişilerdi. Ve hepsi, ülkeleri dağılırken hüküm sürdüler. Bu üç adayın iktidara yükselişini takip eden felaketlerin büyüklüğü büyük ölçüde farklılık gösterdi. Şüphesiz ki, Taiping isyanı en kötüsüydü, çünkü muhtemelen insanlık tarihinin en kanlı iç savaşıydı. 14 yıl sürdü ve 30 ila 70 milyon insanı öldürdü. 600 bin savaş zayiatı ile Amerikan iç savaşı, Bugüne kadarki en kanlı Amerikan çatışması olmaya devam etmektedir. Bu mücadele aynı zamanda aktör ve konfederasyon sempatizanı John Wilkes Booth tarafından suikasta uğrayan Abraham Lincoln'ün de hayatına mal olmuştur. Donald Trump'ın başkanlığı en azından şimdiye kadar en hafif sonuçlara yol açtı. Yine de İspanyol gribinden daha fazla insanı öldüren bir salgına ve siyasi karışıklığın 25 kişinin ölümüne 10000'den binden fazla kişinin yaralanmasına ve 2 milyar dolardan fazla hasara neden olduğu cehennem gibi bir yıl olan 2020'ye başkanlık etti. Başkanlığı, Amerikan siyasi sistemine büyük bir şok yaşatan Capitol binasının basılmasıyla son buldu. Elbette, kendi anlaşmazlık çağımızın nasıl sona ereceğini henüz bilmiyoruz. Geleceğin tarihi henüz yazılmadı. Bildiğimiz şey, Amerika'yı iç savaşa iten ikiz güçlerin sefalet ve elitlerin aşırı üretimi 2022 itibariyle hız kesmeden devam etmesidir. Tarih bize bu tür kriz dönemleri hakkında ne anlatabilir? Bölüm 2. Geriye Bakış, Tarihin Dersleri Yol Haritası Devlet olarak örgütlenmiş tüm karmaşık insan toplumları, tekrarlayan siyasi istikrarsızlık dalgaları yaşar. En yaygın model, yaklaşık bir yüzyıl süren bütünleştirici ve parçalayıcı aşamaların birbirini takip etmesidir. Bütünleştirici aşamalar, iç barış, sosyal istikrar ve nispeten işbirlikçi elitler ile karakterize edilir. Parçalayıcı aşamalar ise bunun tam tersidir, sosyal istikrarsızlık, elitler arasındaki işbirliğinin bozulması ve isyanlar, devrimler ve iç savaşlar gibi sürekli siyasi şiddet olayları. Bu ortak temada varyasyonlar vardır. Daha sonra bazı döngülerin neden daha kısa, bazılarının neden daha uzun olduğunu ele alacağım. Ayrıca krizin şiddeti de değişkendir. Bu değişkenliğe rağmen sıkıntı zamanı her zaman gelir. Şimdiye kadar bu kuralın bir istisnasını görmedik. Ekibimin incelediği hiçbir toplumda bütünleştirici aşama yaklaşık 200 yıldan fazla sürmedi. Kliodinamiklerin tarihçesi ve metodolojisi özellikle bu kitabın merkezindeki modelle ilgili olarak, ayrıntılı bir şekilde anlatılıyorsa, lütfen ek bölümler A1 ve A2'ye bakınız. Bu öykünün özü şudur, son 10 yıldır koordinatörlüğünü yaptığım büyük bir araştırma ağı, yüzlerce tarihi ve çağdaş devleti içeren büyük bir veri tabanı oluşturmuştur, bu veri tabanı, özellikle bu toplumların siyasi krizlere nasıl sürüklendiğine ve daha sonra değişken derecelerde başarıyla nasıl bu krizlerden çıktığına odaklanmaktadır. Bu kriz veri tabanının, Kırsis-DB analizi, vakalar arasındaki birçok açık ve o kadar da açık olmayan, farklılığa rağmen, güçlü ortak noktalar gördüğümüze dair net kanıtlar ortaya koymuştur. Analizimiz, istikrarsızlığın dört yapısal etkenine işaret etmektedir, kitlesel seferberlik potansiyeline yol açan halkın yoksullaşması, elitlerin aşırı üretimi ve bunun sonucunda ortaya çıkan elit içi çatışma, devletin mali sağlığının bozulması ve meşruiyetinin zayıflaması ve jeopolitik faktörler. En önemli etken, yaklaşan krizin güvenilir bir göstergesi olan elit içi rekabet ve çatışmadır. Diğer faktörler genellikle mevcuttur, ancak evrensel değildirler. Örneğin, büyük ve güçlü imparatorluklar için jeopolitik faktörlerin önemi azalma eğilimindedir. Bu tür devletler, komşularının yaptıklarından etkilenmeyecek kadar büyüktür ve içlerindeki toplumsal çöküş, iç güçler tarafından üretilir. Arnold Toynbee'den alıntı yapacak olursak, büyük imparatorluklar cinayetle değil, intiharla ölür. Bir ek karmaşık faktörden daha bahsetmem gerekiyor. Dağılma aşamalarına yakından baktığımızda, bunların her zaman aynı derecede kasvetli olmadığını keşfediyoruz. Bunun yerine, kolektif şiddet düzeyi bir ritmi takip etme eğilimindedir. Bir nesil topyekün bir iç savaş yürütürken, bu şiddetten yara alan bir sonraki nesil, oğullar, huzursuz bir barışı korur. Doğrudan şiddete maruz kalmadan büyüyen sonraki nesil, torunlar, dedelerinin hatalarını tekrarlar. Bu dinamik, yaklaşık 50 yıl, yani iki insan nesli, süren ve yapısal koşullar bir şekilde çözülene kadar devam eden, bir sonraki bütünleşme aşamasına yol açan tekrarlayan bir şiddet döngüsü oluşturur. Şimdi, bu teorik fikirleri, belirli bir bölgedeki sosyal istikrarsızlık ve devlet çöküşünün dinamiklerini uzun bir süre boyunca izleyerek daha somut hale getirelim. İstikrarsızlık döngülerine ilişkin araştırmama, Orta Çağ'ın en zengin ve en güçlü krallığı olan Orta Çağ Fransa'sında başlayacağım. Ardından, Fransa'da ve daha geniş anlamda Batı Avrupa'da yaşanan istikrarsızlık dalgalarını izleyerek zaman içinde ilerleyeceğiz. Burada Avrupa'yı seçtim çünkü halkın yoksullaşması, elit içi çatışmalar ve istikrarsızlığın diğer önemli etkenleri hakkında bize bilgi veren çok sayıda nicel veriye sahibiz. Ancak yanılmayın, krizlere yol açan tarihsel güçler Avrupa merkezli değildir, tüm karmaşık toplumlar bunlara karşı savunmasızdır. Fransa'da geç Orta Çağ krizi. 13. yüzyıl, Orta Çağ Fransa'sının altın çağıydı. Fransız tacının doğrudan kontrol ettiği topraklar bu yüzyıl boyunca üç katına çıktı ve 1300 yılına gelindiğinde Fransa, Batı Avrupa'ya askeri, siyasi ve kültürel olarak hakim olmuştu. Fransa'nın nüfusu 20 milyondan fazlaydı, Batı Avrupa'nın her üç sakininden biri Fransız kralına bağlıydı. 230 bin nüfusuyla Paris şehri, Latin Hristiyanlığının en büyük ve en görkemli şehriydi. Yüksek Orta Çağ'da Fransa, Batı Avrupa'nın en güçlü krallığı olmasının yanı sıra kültürel bir güç merkeziydi. Çağdaşları tarafından Fransız stili olarak bilinen gotik mimari tarzı, ile de Fransa'da gelişti ve oradan İngiltere, Almanya, İspanya ve Kuzey İtalya'ya yayıldı. 13. yüzyılda Paris Üniversitesi, Avrupa'da öğrenim ve felsefenin ana merkezi haline geldi ve çağın en iyi düşünürlerini kendine çekti. Fransızca, İngiltere, Flander, Macaristan ve Napoli ile Sicilya krallıklarının soyluları tarafından konuşulan, Avrupa'nın en önemli uluslararası dili haline geldi. Ancak 1300'lere doğru Fransız krallığının ihtişamı solmaya başladı. Altın çağı, yaldızlı bir çağa dönüştü. Seçkinlerin zenginliği kesintisiz devam ederken, sıradan insanların yaşam koşulları kötüleşti. Halkın sefaletinin temel nedeni, 1300'den önceki 200 yılda Batı Avrupa'da yaşanan büyük nüfus artışıydı. 1100 yılında modern Fransa sınırları içindeki topraklarda yaklaşık 6 milyon insan yaşıyorsa, 200 yıl sonra nüfus 3 katından fazla artarak 20 milyonu aştı. Nüfus patlaması, ortaçağ ekonomisinin köylülere toprak, işçilere iş ve herkese yiyecek sağlama kapasitesini aştı. Nüfusun büyük çoğunluğu açlığın eşiğinde yaşıyordu ve 1315 ile 1322 yılları arasında yaşanan bir dizi ürün kıtlığı ve hayvan salgını sistemi uçurumun kenarına itti. 1325 yılına gelindiğinde, Fransa nüfusu 1300 yılında ulaştığı zirvenin 115 altındaydı. Ardından kara veba geldi ve nüfusun dörtte bir ila yarısını öldürdü. 14. yüzyılın sonuna doğru, Fransa'nın nüfusu 10 milyona kadar düştü, bu, 1300 yılındaki nüfusun yarısıydı. Milyonlarca ölüm yetmezmiş gibi, demografik felaket, sosyal piramidi sürdürülemez bir şekilde üstten ağırlaştırarak sosyal istikrar üzerinde daha incelikli ama yine de yıkıcı bir etkiye daha sahip oldu. 1250'den sonra, soyluların sayısı genel nüfustan bile daha hızlı arttı, çünkü ekonomik durumları sıradan halktan daha iyiydi. Aslında, halkın sefaleti, yüksek toprak kiraları, düşük ücretler ve yüksek gıda fiyatlarından kâr eden elitlere fayda sağladı. Başka bir deyişle, 13. yüzyıldaki aşırı nüfus artışı, köylülerin pahasına toprak sahiplerini zenginleştiren bir servet pompası yarattı. Gelirleri arttıkça, birçok alt kademe soylu, mülklerini iki veya daha fazla oğul arasında bölmenin, tüm mirasçıların soylu statüsünü koruyacak kadar gelire sahip olmasını sağlayabileceğini fark etti. Geniş arazilere sahip zengin büyük toprak sahipleri, genç oğullarını orta kademe soylu olarak yetiştirmek için elverişsiz konumlardaki bazı mülkleri kullandılar. Ayrıca, zengin köylüler ve başarılı tüccarların soyluluğa yükselmesiyle birlikte, sosyal hareketlilikte de bir artış yaşandı. Kıtlıklar ve salgın hastalıklar baş gösterdiğinde, elitler halktan daha düşük ölüm oranlarıyla bu durumları atlatmak için daha iyi konumdaydılar. Tüm bu eğilimler, üretken sınıfa göre soylu sayısını artırarak, sosyal piramidi üstten ağırlaştırdı ve bir gecikme süresinden sonra soyluların ekonomik durumunu tersine çevirdi. 1300'den önce soylular, nispeten az sayıda elit ve ucuz, Bol iş gücünün olduğu elverişli bir ekonomik birliktelikten yararlanırken, 14. yüzyılın ortalarında durum tamamen tersine döndü. Seçkin statülerini sürdürmek için yeterli gelire sahip olmayan soylular, devlette iş arayarak ve köylülerden daha büyük oranda kaynak elde ederek karşılık verdiler. Ancak devlet, yoksullaşmış tüm soyluları istihdam edemezdi, sayıları çok fazlaydı ve kraliyetin kendisi de mali iflasa doğru sürükleniyordu. Büyük nüfus artışının tetiklediği fiyat enflasyonu, devlet gelirlerini azalttı ve seçkinlerin taleplerine yanıt verme girişimleri, kraliyet maliyesini kırılma noktasının ötesine taşıdı. Köylülerden daha fazla gelir elde etmek, toprak sahiplerinin sadece fazladan kazanç sağlamakla kalmayıp, köylülerin hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu kaynakları da kesmeye başlamaları anlamına geliyordu. Toprak sahiplerinin baskısı, köylülerin kaçış, açlık veya sonuçsuz isyanlarda ölümle karşılık vermesiyle kendi ekonomik temelini baltaladı. Bu stratejilerin her ikisi de başarısız olunca, soylular birbirlerini yağmalamaya yöneldiler. Elitlerin aşırı üretim oyunu son, şiddetli aşamasına girdi ve Fransa'nın her yerinde elit içi çatışmalar ortaya çıktı. 1350'lerde iç düzenin bozulması krallığın kalbine kadar ulaştı. Som kapet Kralı 1328'de erkek varis bırakmadan öldüğünde, Taç Valoy Hanedanı'nın ilk kralı 6. Philip'e geçti. Ancak Taç üzerinde eşit derecede güçlü hak iddia eden iki kişi daha vardı. Navarralı 2. Charles ve İngiltere Kralı 3. Edward, bu güçlü lordlar arasındaki üçlü mücadele, Etienne Marseille önderliğindeki Paris'teki şehir ayaklanması ve Jacre adı verilen kırsal isyanla birleşince, 1360 yılına gelindiğinde devletin tamamen çökmesine yol açtı. Olayların ayrıntılı anlatımına burada yer vermeyeceğiz. Bunun yerine, genel bir bakışla devam edelim ve sonrasında neler olduğunu görelim. 1350'lerde Fransız devletinin çöküşü, yönetici elitleri şok etti. 1359'daki genel meclis toplantısında, Farklı gruplar aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakıp devleti kurtarmak için ortak bir yaklaşım üzerinde anlaştılar. Sonraki 20 yıl boyunca, Fransızlar sistematik, ancak gösterişsiz askeri operasyonlar yürüttüler, daha önce kendileri için felaket olan büyük savaşlardan kaçındılar. 1380'e gelindiğinde, Kraliyet ordusu iç isyancıları ezmiş ve İngilizleri neredeyse tüm Fransız topraklarından kovmuştu. Ancak bu başarı geçici oldu, çünkü Fransa'yı krize sürükleyen yapısal güçler halkın sefaleti, elitlerin aşırı üretimi ve devletin zayıflığı henüz gerektiği gibi ele alınmamıştı. Yine, toplu şiddet döngülerinin, yaklaşık 50 yıllık bir periyodiklikle, dağılma aşamalarında tekrarlandığını görüyoruz. Fransa'daki geç ortaçağ krizi de bir istisna değildi. 1350'lerde devletin çöküşünü bizzat yaşamış olan neslin yerini alan yeni nesil liderler, büyüklerinin hatalarını tekrarladılar. Burgonyalılar ve Orleanistler olmak üzere iki aristokrat grup, başkent için savaştı ve iç savaşın gidişatı değiştikçe birbirlerini katlettiler. 1413'te Paris'te bir başka kanlı şehir ayaklanması patlak verdi ve 1415'te bir başka İngiliz kralı, 5. V. Henry, savaşa dahil oldu. Tarih, Agincourt'ta Fransız ordusunun felaket bir yenilgisiyle kendini tekrarladı, bu, krisi savaşının neredeyse aynısıydı. Fransız devletinin ikinci çöküşünün, birincisinin gidişatını ne kadar yakından izlediği ürkütücü. Belki tarih kendini tekrar etmez, ama kesinlikle benzerlikler gösterir. İkinci devlet çöküşü birincisinden bile daha derindi ve hayatta kalan Fransız elitlerinin kendilerini toparlamaları daha uzun sürdü. Ancak bunu başardılar ve İngilizleri tekrar kovdular, son büyük şehir olan Bordeaux, 1453'te Fransızlar tarafından yeniden fethedildi. Yüzyıl savaşlarının sona ermesinin ardından Fransa, yüzyıl süren bir bütünleşme dönemi yaşadı. 1450'den önceki yüzyıl neden bu kadar kasvetli, sonrasındaki yüzyıl ise bu kadar parlaktı? Cevap, Fransa'yı iç savaşa iten güçlerin 1450 civarında etkisini yitirmesidir. Halkın sefaleti, kıtlıklar, salgın hastalıklar ve iç savaşlar sayesinde çözüldü, bunların kümülatif etkisi Fransız nüfusunun yarıya inmesi oldu. Artık köylüler için bol miktarda toprak vardı ve iş gücü kıtlığı işçilerin reel ücretlerini iki katından fazla artırdı. Düşen toprak kiraları ve artan ücretler, zenginlik pompasını fiilen durdurdu. En önemlisi, Kırısı, Poishers, Agincourt ve daha az bilinen birçok savaşta yaşanan katliamlar, on binlerce fazla soyluğu ortadan kaldırdı. Buna, hizipsel iç çatışmalar sırasında yaşanan katliamları da ekleyin. Bir görgü tanının Mayıs 1418'de günlüğünde anlattığı gibi, başkentin sokakları, yenilen Hizbin cesetleriyle doluydu ve cesetler çamurda domuzlar gibi yığılmıştı. 1300 ile 1450 yılları arasında genel nüfus yarıya inerken, aynı dönemde soylu sayısı 4 kat azaldı. Sosyal piramit, geniş bir taban ve dar bir tepe ile çok daha istikrarlı bir yapıya kavuşarak, tepeden ağırlaşma özelliğini kaybetti. Elitlerin aşırı üretiminin yokluğunda elit içi rekabet ve çatışma azaldı. Aynı zamanda, toplumsal çöküşün karanlık döneminin hatırası ve İngilizlerden gelen dış baskı, elitler arasında yeni bir ulusal birlik duygusu yarattı. Bu yeni elit içi işbirliği ortamında, devlet maliyesini reforme etmenin ve Fransa'ya gelecek nesiller için sağlam bir mali temel sağlamanın mümkün olduğu kanıtlandı. İstikrarsızlığın başlıca iç baskıları olan sefalet ve elitlerin aşırı üretimi azaldı. Peki ya dış faktörler? Birçok tarih kitabı yüzyıl savaşlarını Fransız ve İngiliz kralları arasındaki hanedanlık çatışması olarak tasvir eder. Ancak bu, son derece karmaşık ve çok yönlü çatışmalar dizisine çok sığ bir bakış açısıdır. Ünlü Fransız tarihçi Fernand Braudel'in yazdığı gibi, bu döneme daha uygun bir isim yüzyıllık düşmanlıktır. 14. ve 15. yüzyıllardaki devlet çöküşlerinin temel nedenleri içseldi ve İngilizler esasen ölü bir aslanın cesedini yiyen bir çakal rolünü oynadılar. İngiliz okurlarından özür dileyerek. Orta Çağ İngilteresi Fransa'nın nüfusunun ve kaynaklarının üçte birinden daha azına sahip olduğundan, bu iki krallık basitçe farklı ağırlık kategorilerindeydi. Bu durum birkaç yüzyıl sonra değişecekti. İngilizlerin haklı olarak gurur duyduğu krizi, Poitiers ve Agincourt'taki muhteşem zaferler, sonuçta İngiliz tacı için kalıcı bir kazanım sağlamadı. Aslında, Fransızların elit kesimin aşırı üretim sorununa yardımcı olarak ve devleti sağlam bir mali temele oturtma konusunda elit kesim arasında fikir birliğine varılması için çok önemli olan ulusal birlik duygusunu oluşturarak Fransızlara nihayetinde fayda sağladılar. Bu, İngilizlerin yüzyıllık düşmanlık dönemindeki rolünün önemsiz olduğu anlamına gelmez, ancak İngiliz-Fransız çatışmasının iki devletin çöküşünün temel nedeni olmadığı anlamına gelir. Sonuçta, İngiltere ve Fransa 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar neredeyse sürekli savaş halindeydi. Bu açıdan bakıldığında, 1338 ila 1453 dönemi özel bir durum arz etmiyordu. Anlaşmazlık çağları Tarihçiler uzun zamandır tarihte bir ritim olduğunu belirtmişlerdir. İç düzenin, kültürel parlaklığın ve toplumsal iyimserliğin altın çağlarının ardından, tekrarlayan iç savaşların, yüksek kültürün gerilemesinin ve toplumsal kasvetin yaşandığı sıkıntılı zamanlar gelir. Avrupa tarihçileri bu dönemlerin her birine bir isim vermişlerdir. Böylece, yüksek ortaçağı geç ortaçağ krizi izledi. Rönesansı ise 17. yüzyılın genel krizi izledi. Bizimkinden önceki son tam döngü olan aydınlanma çağı veya akıl çağını ise devrimler çağı izledi. Çin tarihçileri de benzer bir örüntü görüyor ve buna hanedan döngüleri diyorlar. M.Ö. 221 ile 1912 yılları arasında, Qin Hanedanlığından King Hanedanlığına kadar, Çin defalarca birleşti ve yeniden birleşti ve bir süre etkili bir şekilde yönetildi. Ardından ahlaki yozlaşma baş gösterdi ve bu da gerilemeye ve parçalanmaya yol açtı. Çin tarih romanı Üç Krallığın romansında söylendiği gibi, uzun süre bölünmüş olan imparatorluk birleşmelidir, uzun süre birleşmiş olan da bölünmelidir. Her zaman böyle olmuştur. Antik Mısır tarihçileri de tarihini eski krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık olarak ayırır ve her birini birinci, ikinci ve üçüncü ara dönemler izler. Kırsız DB'nin istatistiksel analizi bu tarihsel sezgiyi doğruluyor, ancak bu makro tarihsel örüntü basit, matematiksel olarak kesin döngülerden oluşmuyor. Birincisi, genel bütünleştirici çözülme dizisinin uzunluğu toplumun özelliklerine bağlı olarak değişiyor. İkincisi, çözülme dönemlerinde, kolektif şiddet yaklaşık 50 yıllık bir periyodiklikle tekrarlama iliminde oluyor. Fransa'da, yüksek ortaçağın bütünleştirici evresi, büyük birleştirici ikinci, Philip, Augustus Philip olarak da bilinir, döneminde, 1180 ila 1223, başladı ve 1350'de sona erdi. Geç ortaçağın parçalanma evresinden, 1350 ila 1450, sonra, bir sonraki bütünleştirici evre olan Rönesans, bir yüzyıldan biraz fazla sürdü, 1450 ila 1560. Bir sonraki parçalanma evresi, 1560 ila 1660, Fransız din savaşlarının, 1562 ila 1598, patlak vermesiyle başladı ve ardından 1620'lerde büyük toprak sahiplerinin isyanları, Huguenot ayaklanmaları ve köylü ayaklanmalarıyla başlayan ve 1648 ila 1653 front ayaklanmasıyla doğruya ulaşan ikinci bir istikrarsızlık dalgası izledi. Fransa'daki son tam döngüde, bütünleştirici aşama olan aydınlanma çağı, 1660'dan 1789'daki Fransız devriminin patlak vermesine kadar uzanmıştır. Çözülme aşaması olan devrimler çağı ise Napolyon dönemini, 1830 ve 1848 devrimlerini ve 1871'deki Paris Komününün artçı şokunu, sonuncusu Fransa-Prusya Savaşı'ndaki feci yenilgiyle tetiklenmiş olsa da, içerir. Böylece her aşama yaklaşık 100 yıl sürmüş, birkaç 10 yıl eksik veya fazla olabilir ve genel döngü uzunlukları kabaca 250, 210 ve 210 yılı olmuştur. Gerçek Taht Oyunları Fransa ile öğretici bir karşılaştırma için İngiltere'deki döngüleri inceleyelim. Burada Ortaçağ Döngüsü, Kral Stephen dönemindeki Anarşi, 1138 ila 1153 ve Güller Savaşı, 1455 ila 1485 olmak üzere iki uzun süreli iç savaş dönemiyle sınırlandırılmıştır. Bütünleştirici dönem, gelecektekilere kıyasla, nispeten barışçıl olsa da, yaklaşık 50 yıllık aralıklarla tekrarlanan baron isyanlarıyla kesintiye uğramıştır. Fransa gibi, İngiltere'de 1315 ila 1317 büyük kıtlığı ve kara vebanın çifte darbesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ancak Fransa'nın aksine, hemen bir çöküşe girmemiştir. Neden? Bütünleştirici çözülme döngülerinin kliodinamik teorisi, sabit uzunlukta döngüleri yönlendiren katı bir periyodiklik öngörmez. Her toplumda içsel güçlerin nasıl geliştiğini izleyen dinamik bir modeldir. Yine, yaklaşan istikrarsızlığın en önemli itici gücü elitlerin aşırı üretimidir. Peki ya bu üretim aniden bir şekilde azalırsa ne olur? Kriz geleceğe ertelenecek. Geç orta çağ İngiltere'sinde de durum böyleydi. 1350'lerde Fransa çöktüğünde, İngiltere'deki fazla elit kesimin tamamı ve tıpkı Fransa'da olduğu gibi İngiltere'de de sayıları çok fazlaydı krallarını takip ederek Manş denizini geçti. Bazıları savaşlarda öldü, ancak çoğunluğu Fransız savaşlarının son derece karlı bir işi olduğunu gördü. Poitiers ve Crissy'deki zaferler ve ardından gelen daha küçük savaşlar, binlerce esir alınan Fransız soyludan birkaç büyük fidye ve çok sayıda küçük fidye getirdi. Fransız kırsalı hala zengindi ve sözde Chevauchées, hafifçe gizlenmiş yağma seferleri, sırasında toplanan muazzam miktarda ganimet sağladı. Ayrıca fethedilen topraklarda kralın ve büyük toprak sahiplerinin güvenilir maiyetine dağıtılacak kaleler ve topraklar vardı. Başka bir deyişle, İngiltere fazla elit kesimini ve istikrarsızlığını Fransa'ya ihraç etti. Ama iyi günler sonsuza dek sürmez. 1360'tan itibaren Fransızlar toparlandılar ve 1380'de İngilizleri kovdular. İşte o zaman İngiltere kendi çöküşüne girdi. Birdenbire Fransa'daki sürekli savaşlardan sonra savaşta sertleşmiş, cinayete, işkenceye ve gasp olaylarına alışmış, yoksullaşmış ve yeni ilgilerinden dolayı öfkelenmiş tüm o fazla seçkinler geri döndüler. Bu tür dönemlerde olduğu gibi, toplumsal çöküş aynı anda birkaç şekilde kendini gösterdi. Seçkinlerin kendileri zor zamanlar geçirdikçe daha da ezilen köylüler sonunda yeterince sabrettiler. 1381'de Watt Tyler önderliğindeki köylü isyanı kanlı bir şekilde bastırıldı, ancak seçkinleri korkuttu ve onları üretken sınıflar üzerindeki yükü hafifletmeye zorladı. Batı'da, Galler'de Owen GLYNW önderliğinde bir ayrılıkçı isyan çıktı. Merkezde Kral 2. Richard ve Hizbi ile Lordlar Appellant olarak bilinen soylular grubu arasındaki mücadele gidip geldi ancak sonunda 1399'da 2. Richard'ın tahttan indirilmesiyle sonuçlandı ve netlerden Lancaster'lara hanedanlık değişti. Bütün bunlar size Game of Thrones'u hatırlatıyorsa, bunun nedeni George R. Ar, Martin'in kurgusal Lannister'ları tarihi Lanchester'lardan esinlenerek modellemiş olmasıdır. 15. yüzyılın başlarında Fransa tekrar çöktüğünde ve 1415'te başka bir İngiliz kralı devreye girdiğinde, yoksullaşmış seçkinler ordusu onun ardından Manş denizini geçerek geri döndü. Daha önce, ardı ardına gelen krizlerin bir öncekine ne kadar ürkütücü bir şekilde benzediğine dikkat çekmiştim. Sanki toplumların devlet çöküşü için kültürel bir şablonu var, duruma göre Fransız tarzı veya İngiliz tarzı. 1415'ten sonra İngiltere'nin gidişatı bu ilginç modelin bir başka örneğiydi. Daha önce olduğu gibi, işler İngilizler için bir süreliğine iyi gitti. İstikrarsızlık başarıyla Fransa'ya ihraç edildi ve 1415 ile 1448 yılları arasında İngiltere'de önemli bir karışıklık yaşanmadı. Ancak, Fransızlar 1450 civarında ülkelerini başarıyla yeniden fethettiklerinde, artan sayıda İngiliz seçkininin eve dönmesi gerekti. Mevcut Kral Altıncı, Henry yönetmeye uygun değildi ve Kraliyet Konseyi onun adına yönetti. Lancaster fraksiyonunun liderliği Anjulu Margaret'e düştü. Çağdaşlarından biri onun hakkında şöyle yazmıştı, bu kadın, güzelliği ve zarafeti kadar zekası ve politikasıyla da diğerlerinden üstündü, cesareti ve yüreği bir kadından çok bir erkeğe benziyordu. Martin, Jersey Lannister karakterini açıkça ondan esinlenerek yaratmıştı. Seçkin gruplar ve kraliyetin gözde isimleri, düzensizliğin artmasını teşvik etti. Büyük soylular, birbirleriyle savaştıkları, komşularını terörize ettikleri, sarayları felç ettikleri ve hükümete hakim olmaya çalıştıkları, silahlı mahiyetlerinden oluşan giderek büyüyen özel ordular kurdular. 1450'de Jack Cade önderliğinde büyük bir köylü isyanı daha çıktı. Ve 1455'te Güller Savaşı başladı ve 1485'e kadar sürdü. Söylendiğine göre Martin, Game of Thrones'un ilk sezonunu izlediğinde, yarattığı karakterlerin birbirlerine uyguladığı vahşet, ihanet ve cinayetlerden şok olmuştu. Ancak tarihsel güller savaşı da aynı derecede vahşiydi. Üç kral tahttan indirildi ve öldürüldü, çok sayıda soylu ise çoğu zaman yargılanmadan idam edildi. Savaşın kaybeden tarafında yer alan lordlar çamurda diz çöktürülüp olay yerinde başları kesildi. Dahası, Lanchesterlılar ve Yorkistler arasındaki savaşlar buzdağının sadece görünen kısmıydı. Taht üzerindeki bu hanedan çatışmasına paralel olarak, bölgesel ve yerel düzeylerde rakip elitler arasında çok sayıda özel savaş yaşandı. İngiliz tarihçi Rayleigh Storrey, "Lancaster Hanedanı'nın Sonu adlı eserinde, İngiltere'nin batısını, kuzeyini ve doğusunu kasıp kavuran en az 8 böyle çatışmayı anlatıyor. Her iki taraf da karşı tarafın kiracılarını gasp, soygun ve cinayet için hedef aldığı için, sıradan insanlar bu elitler arası çekişmeden büyük ölçüde zarar gördü. Çağ İngiltere'sinin genel olarak bugünkü Birleşik Krallık'tan çok daha şiddet dolu bir ülke olduğunu hatırlamak önemlidir, ancak Güller Savaşı'nı karakterize eden şiddet seviyeleri normalin çok üzerindeydi. Bütünleşme aşamasında, her iki nesilde bir baronların taç aleyhine isyanı görülüyordu, ancak Güller Savaşı ile karşılaştırıldığında, bu isyanlar daha çok baronların krala taleplerini iletmek amacıyla yapılan silahlı gösterilere benziyordu. Örneğin, 1215 ila 1217 isyanı, isyankar elitleri tatmin etmek için kralın Madna Kartay'ı imzalamasıyla çözüldü. Güller Savaşı'nda ise her iki tarafın amacı da düşmanı yok etmekti. Game of Thrones izleyicileri bazen sevdikleri karakterlerin üzücü bir düzenlilikle hikayeden çıkarılmasından şikayet ederler. Ama gerçek hayatta da işler böyleydi. Sonuçta, Güller Savaşı'nın asıl itici gücü, 1450 civarında İngiltere'deki elit kesimin korkunç derecede aşırı üretimiydi. Bir şekilde çözülene kadar, çatışma ancak aşırı yorgunluktan dolayı durabilirdi. Ama sonra, şiddete karşı bağışıklığı olmayan yeni bir nesil yönetimi devraldığında, bu durum tekrar yaşanacaktı. Bir yıkım evresinin sona ermesi için, onu ortaya çıkaran yapısal koşulların tersine çevrilmesi gerekir. Elbette, savaşta veya idam yoluyla ölüm, elitlerin aşırı üretimini azaltan tek mekanizma değildi. Büyük toprak sahipleri düzeyinde ana mekanizma bu gibi görülse de, sosyal merdivenin alt basamaklarında asıl rolü aşağı doğru sosyal hareketlilik oynuyordu. Çoğu soylu, iç savaşlarda veya özel savaşlarda öldürülmedi, sadece bir süre sonra gelirlerinin elit statülerini korumalarına izin vermediğini kabul ettiler ve sessizce köylü sınıfına geçtiler. İç savaşlar ve genel olarak yüksek şiddet düzeyi, soylu statüsünün kaybına razı olmanın önemli, dolaylı bir motivasyon kaynağıydı. Yıllarca ve on yıllarca süren şiddet ve güvensizlikten sonra, en şiddet yanlıları öldürüldü, geri kalanlar ise mücadeleleri uzatmanın anlamsızlığını fark ederek, gösterişli olmasa da, huzurlu bir hayata yerleştiler. Geç çağ krizi sırasında, büyük toprak sahiplerinden kırsal soylulara kadar her düzeydeki İngiliz elitlerinin sayısı birkaç kat azaldı. İngiltere'de bu eğilimi izlemek için kullanışlı bir nicel göstergeye sahibiz, çünkü şarap içmek, bira yerine, elit statüsünün bir göstergesiydi. Servetlerinin zirvesindeyken, İngiliz elitleri Gaskoni'den 20 bin fıçı şarap ithal edip tüketiyordu. Güller Savaşı'nın sonunda, ithal edilen şarap miktarı 5000 fıçıdan azdı ve şarap ithalatı 1490'dan sonra toparlanmaya başlamadı. İngiliz elitlerinin sayısındaki 4 katlık düşüş, Fransız soylularının kendi anlaşmazlık çağlarının sonunda tahmini 4 katlık azalmasıyla paralellik göstermektedir. İç savaşın en yoğun dönemi 1485'te sona ermiş olsa da, birkaç artçı şok yaşandı. 1489 ile 1497 yılları arasında hızla bastırılan üç küçük isyandan haberdarız. Bundan sonra, İngiltere iki nesil boyunca başka bir isyan yaşamadı ki bu, erken modern İngiltere'deki genel şiddet göz önüne alındığında oldukça büyük bir başarıydı. Nihayetinde bir sonraki bütünleştirici aşama başladı. İngiltere'deki sonraki iki döngünün uzunluğu, Fransız döngülerine benzerdi. Ancak İngiltere, geç ortaçağ krizinden Fransa'dan çok sonra çıktığı için, iki ülke senkronize kalmadı. 17. yüzyılın genel krizi, İngiltere'de 1639'da Piskoposlar Savaşları olarak bilinen İskoç isyanıyla başladı ve hemen ardından 1651'de sona eren İngiliz iç savaşı geldi. Kısa süren huzursuz bir barış döneminden sonra, İngiltere, 17. yüzyıldaki parçalanma aşamasını sona erdiren, Yine Fransa'nın birkaç on yıl gerisinde kalarak, bir başka iç savaş olan Şanlı Devrimi, 1688 ila 1689 yaşamak zorunda kaldı. Ve devrimler çağı, İngiltere'de 1830'da başlarken, Fransa'da elbette 1789'daki Bastil baskını ile başladı. Kısacası, Fransa ve İngiltere, aynı dönem içinde ileri geri sallanan, ancak biri diğerinin gerisinde kalan iki asılı ağırlık gibi davrandılar. Devrimler çağında iki krallık arasındaki bir diğer fark, Fransa'nın birbiri ardına devrimlerle sarsılmasına, 1789, 1830, 1848. Karşılık, İngiltere'nin 1830'da devrimci bir duruma girmesine rağmen bir şekilde devletin çöküşünden kaçınmayı başarmasıydı. Bunun neden böyle olduğu son derece ilginç bir konu çünkü bu başarıyı kendimiz nasıl tekrarlayabileceğimize dair bazı ipuçları verebilir. Bu soruya 9. bölümde tekrar değineceğim. Elit çok eşlilik etkisi, 1100 ile 1815 yılları arasında neredeyse sürekli savaş halinde olmalarına rağmen, ya da belki de bu yüzden, İngiltere ve Fransa'nın sosyal yapısı oldukça benzerdi. Bu nedenle, döngü uzunluklarının bu kadar benzer olması, senkronize olmasa da, şaşırtıcı değil. Ancak bu dinamik benzerlik, herhangi bir karmaşık insan toplumu için geçerli olmayabilir. Yapılarına bağlı olarak, bazı toplumlar bütünleşme-çözülme döngülerinden daha hızlı, bazıları ise daha yavaş geçer. Sosyal ve siyasi istikrarsızlığın en önemli itici gücü elitlerin aşırı üretimi olduğundan, elitlerin üremesinin, ve aşırı üretiminin, ayrıntılarının toplumsal hızı, bir toplumun krizlere ne kadar hızlı girip çıktığını, nasıl etkileyebileceğini düşünelim. Sanayi öncesi toplumlarda, sıradan bir insan için elit statüsü kazanmak zor, ancak imkansız değildi, bu toplumlarda elit sıralarının büyüme hızı ve dolayısıyla elitlerin aşırı üretiminin gelişme hızı, elitlerin biyolojik üremesinden, daha spesifik olarak. Elit erkeklerin üreme oranından, büyük ölçüde etkileniyordu. İster beğenin ister beğenmeyin, bu toplumlarda erkekler iktidarın üst kademelerine hakimdiler. İnsanlarda, erkeklerin üreme başarısını en çok etkileyen şey, erkeklerin erişebildiği eş sayısıdır. Fransa ve İngiltere gibi Batı Avrupa krallıklarında, Hristiyanlık erkeklerin sahip olabileceği yasal eş sayısını sınırlıyordu. Elbette, güçlü erkekler yasal eşleriyle olan evliliklerinin dışında metreslerle ilişki kurabiliyorlardı ve genellikle de kuruyorlardı. Bu birlikteliklerden doğan çocukların da soylular arasına girme şansı vardı. Ancak bu piç etkisi, ortaçağ ve erken modern Avrupa toplumlarında elit kesime mensup kişilerin sayısını önemli ölçüde artırmadı. İslam toplumlarında ise tam tersine, bir erkek dört yasal eşe ve geçindirebileceği kadar cariyeye sahip olabilirdi. Cariyenin oğlu olmakla ilgili herhangi bir utanç söz konusu değildi. Çok eşlilik, yani birden fazla eşle evlenme uygulaması, Moğollar gibi bozkır çobanları içinde kuraldı. Sonuç olarak, bu toplumlar korkutucu bir hızla elit adayları yetiştiriyordu. Elit aşırı üretiminin gelişme hızı ne kadar yüksekse, bütünleşme aşamaları da o kadar kısa olur. Teori bize, tek eşli yönetici sınıflara sahip toplumlar ile çok eşli yönetici sınıflara sahip toplumlar arasında döngü uzunluklarında önemli bir fark olması gerektiğini söylüyor. Hesaplamalarıma göre, tek eşli toplumlarda tipik döngü uzunluğu 200 ila 300 yıl civarında olmalı. Ancak çok eşli elitlere sahip toplumlarda bu süre sadece bir yüzyıl veya daha az olmalıdır. Fransa ve İngiltere'deki ve Kırsiz TB'ye göre diğer Avrupa toplumlarındaki döngülerin bu teorik öngörüye uygun olduğunu gördük. Peki ya çok eşli toplumlar? Görünüşe göre bu soru, yüzyıllar önce Tunus'ta 1332 yılında doğan, Dikkat çekici bir İslam tarihçisi ve filozofu olan Ebu Zeyd Abdurrahman İbni Muhammed İbni Haldun el-Hedrami tarafından yanıtlanmıştı. İbni Haldun, memleketi Mağrib'te, Kuzey Afrika, Mısır'ın batısı ve Müslüman dünyasının geri kalanında siyasi dinamiklerin döngüler halinde ilerlediğini fark etmişti. Yeni bir hanedan kurulduktan sonra, yıkılıp yerine yeni bir hanedan gelmeden önce yaklaşık dört nesil sürer. Ve sonra döngü tekrarlanır. Bazı hanedanlar sadece 3 nesil, bazıları 5 nesil sürer. Ancak ortalama olarak İbni Haldun'un döngülerinin uzunluğu 4 nesildir, bu da yaklaşık 100 yıla denk gelir. Bu, teorinin öngördüğü gibi Avrupa döngülerinden çok daha kısadır. Ancak İbni Haldun'un döngülerinin, Orta Avrasya'nın göçebe çoban toplumları gibi diğer çok eşli toplumlarda da gözlemlenip gözlemlenemeyeceğine bakalım. İyi bir karşılaştırma noktası, Cengiz Han ve haleflerinin önderliğindeki Moğol fetihleridir. Moğolların 13. yüzyılın ilk yarısında fethettiği geniş topraklar, tarımla uğraşan insanların yaşadığı dört büyük kültürel bölge içeriyordu. Doğudan batıya doğru ilerlersek, bunlar Çin, Transoksanya, İran, Mezopotamya dahil ve Doğu Avrupa idi. 13. yüzyılın ortalarından itibaren, bu dört bölgenin her biri bir Cengiz Han Hanedanı tarafından yönetildi. Teorimize göre, bu dört hanedan İbni Haldun'un yaklaşık bir yüzyıllık döngülerine tabi olmalıdır. Nitekim öyle de oldu. Dört bölgenin tamamında, Cengiz Han Hanedanları 14. yüzyılın ortalarında çöktü. Kırsis DB'nin daha resmi bir istatistiksel analizi, çok eşli elitlere sahip toplumlardaki yükseliş ve düşüş döngülerinin, tek eşli toplumlardaki bu döngülerden önemli ölçüde daha kısa olduğunu doğrulamaktadır. Bulaşma ve dinamik sürüklenme, karmaşık sistemleri inceleyen bilim insanları, aşırı karmaşıklaştırmanın sillası ile aşırı basitleştirmenin çeribdisi arasında orta bir yol izlemek zorundadır. Bir yandan, tarih sadece birbiri ardına gelen olaylardan ibaret değildir. Ama diğer yandan, matematiksel olarak kesin döngülerin basit bir tekrarı da değildir. i̇bn Haldun'un döngüleri üzerine yaptığımız tartışma, toplumların iniş-çıkış döngülerinden geçme sürelerinin, elitler arasındaki çok eşlilik derecesi gibi kültürel özelliklerine bağlı olduğunu gösterdi. İki sevgili düşman olan İngiltere ve Fransa arasındaki karşılaştırma, Başka bir karmaşıklaştırıcı faktörü ortaya koydu, jeopolitik ortam döngüleri uzatabilir veya kısaltabilir. Geç ortaçağ krizi sırasında Fransa'ya istikrarsızlık ihraç ederek, İngiltere kendi sıkıntı dönemine girmeyi geciktirebildi. İşte bu nedenle doğrusal olmayan dinamikler çerçevesi ve daha genel olarak karmaşıklık bilimi, tarihi anlamak için çok verimlidir. Bize farklı faktörlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girerek sistemik dinamikler ürettiğini incelemek için araçlar sağlar. Nispeten küçük bir mekanizma kümesi, son derece karmaşık dinamikler üretebilir. Karmaşıklık biliminin özü budur, karmaşık dinamiklerin karmaşık nedenleri olmak zorunda değildir. Karmaşıklık bilimi başka hangi içgörüleri ortaya koyuyor? Verimli fikirlerden biri dinamik senkronizasyondur. Aynı tahtaya birkaç metronom koyup rastgele, senkronize olmadan, sallanmaya başlarlarsa, bir süre sonra hepsi mükemmel bir senkronizasyon içinde birlikte sallanmaya başlayacaktır. Bu fenomeni ilk kez 1665'te gözlemleyen Hollandalı fizikçi Christian Huygens, buna garip sempati adını verdi. Eş zamanlılık kuramı, istikrarsızlık dalgalarının neden genellikle aynı anda birçok toplumu vurduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Örneğin, Avrasya çapında yaşanan 17. yüzyıl genel krizini ele alalım. İngiliz iç savaşı, Rusya'daki karışıklık dönemi ve Çin'deki Ming hanedanlığının çöküşü neden yaklaşık olarak aynı zamanda gerçekleşti? Ve 18. yüzyıl neden bu üç ülkede de iç barış ve imparatorluk genişlemesi dönemiydi? Bu tür bir eş zamanlılığın olası bir nedeni dış etkenlerdir. Bölümün başlarında, 1315 ile 1317 yılları arasında Batı Avrupa'da büyük kıtlıkın nasıl kötü hava koşulları ve verimsiz hasatlarla sonuçlandığını görmüştük. Büyük kıtlık, Wolf minimumu, 1280 ila 1350, olarak bilinen güneş aktivitesindeki düşüşle aynı zamana denk gelmiştir. Çoğu iklim bilimci, düşük güneş aktivitesinin küresel sıcaklıkların düşmesine neden olduğu konusunda hemfikirdir. Alplerin kuzeyindeki Avrupa'da mahsul kayıplarının temel nedeni, mahsullerin olgunlaşmasını geciktiren ve hasat edilmeden önce çürüme olasılığını artıran serin ve yağışlı havadır. Sporer minimumu, 1460 ila 1550 ve mağandır minimumu, 1645 ila 1715 dahil olmak üzere diğer düşük güneş aktivitesi dönemleri de ortalamanın altında sıcaklıklar ve mahsul kayıplarıyla ilişkilidir. Toplumsal çöküşü iklimsel bozulmalarla ilişkilendirmek, çöküş araştırmacılarının en sevdiği uğraşlardan biridir. Ancak kötüleşen iklimden toplumsal çöküşe doğrudan bir nedensellik oku çizmek pek işe yaramaz. Geçtiğimiz bin yıldaki güneş aktivitesinin en düşük seviyeleri, yalnızca bazen parçalanma evreleriyle örtüşmektedir. Wolf minimumu sırasındaki kötü iklimin, Büyük kıtlığın bir nedeni olması ve bunun da geç ortaçağ Avrupa toplumlarının istikrarını zayıflatması mümkündür. Daha sonraki mağandır minimumu da kendi büyük kıtlığına yol açmış ve Fransa'dan İskandinavya'ya ve Rusya'ya kadar Kuzey Avrupa'yı etkilemiştir. Fransa'da 1694 ile 1703 yılları arasında 2 milyon insan açlıktan ölmüştür. Aynı dönemde Rusya nüfusunun %10'una kadarını kıtlık nedeniyle kaybetmiş olabilir. Ancak her iki imparatorlukta biri büyük Louis, diğeri büyük Petro tarafından yönetilen büyük bir direnç göstermiştir, kraliyet lakaplarının da gösterdiği gibi. Bu kıtlıklar büyük insan acılarına neden olmuş ve her iki monarşiye de muazzam bir yük bindirmiştir, ancak onları kırılma noktasının ötesine itmemiştir. Bana göre, iklim dalgalanmalarından kaynaklanan dış etkenler, toplumsal çöküşün doğrudan nedeni değildir etkisi daha inceliklidir. İşte burada, garip bir uyum içinde salınan metronomlar devreye giriyor. İmparatorlukları, bütünleştirici ve parçalayıcı aşamalar arasında salınan metronomlar olarak düşünün. Şimdi, Avrasya'nın farklı bölgelerindeki iki imparatorluğun senkronize olmadığını varsayalım. Ancak her ikisi de aynı küresel iklim dalgalanmalarından etkileniyor. Eğer bir imparatorluk döngüsünde ileride ise, İyi bir iklim dönemi, krize girmeden önce biraz daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Tam tersine, kötü bir iklim dönemi, geride kalan bir imparatorluğu daha erken krize itecektir. Bu tür iklimsel itmelerin etkileri biriktikçe, iki imparatorluk, aynı tahtada salınan iki metronom gibi, giderek daha fazla senkronize hale gelecektir. Elbette, imparatorlukların yükseliş-düşüş döngüleri, salınan metronom kollarından çok daha karmaşıktır. Ancak genel ilke, her iki tür salınım cihazında da benzer şekilde işler. Dış etkenin periyodik olması bile gerekmez. Dürtmeler tamamen rastgele zamanlarda gelebilir, rolleri döngüsel eğilimleri senkronize etmektir, döngülerin kendilerine neden olmak değil, döngüler her imparatorluğun iç mekanizmaları tarafından yönlendirilir. İkinci senkronize edici güç olan bulaşma, dış zorlamadan bile daha güçlüdür. Kliodinamik analiz, büyük salgınların ve pandemilerin genellikle büyük sosyopolitik istikrarsızlık dönemleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu örüntüyü en az son 2000 yıldır Antoninus vebasından MS 2. yüzyıl ve Justinianus vebasından 6. yüzyıl beri gözlemliyoruz. Kara veba'nın Afro-Avrasya'ya yayılması 14. yüzyıl Geç ortaçağ krizinin ayrılmaz bir parçasıydı, Veba'nın büyük bir yeniden ortaya çıkışı, 17. yüzyılın genel krizi ile aynı zamana denk geldi. Ve en yıkıcı kolera pandemileri, 19. yüzyıl, devrimler çağında meydana geldi. Bu korelasyonun altında yatan nedensellik karmaşıktır ve her iki yönde de geri bildirim döngüleri vardır. Seküler döngünün evresinin büyük bir salgın olasılığını nasıl etkilediğini izleyerek bu nedensel ilişkileri biraz daha açalım. Bu kitapta daha önce de gördüğümüz gibi, her seküler döngü, bütünleştirici bir eğilim ve ardından ayrıştırıcı bir eğilimden oluşur. Döngünün başlangıcında, nüfus minimum seviyeden büyür ve taşıma kapasitesinin, hem ekilebilir arazi miktarına hem de mevcut tarım teknolojisine bağlı olarak, Bölgenin besleyebileceği toplam insan sayısı tabanından hala uzaktır. Sonuç olarak, reel ücretler yüksektir ve toprak hala bol olduğu için işgücü verimliliği de yüksektir. Ayrıca, tarımsal fazlalığın çoğu üreticiler tarafından tüketilir, bu da bu dönemi köylülüğün altın çağı yapar. Ancak, nüfus artışı sonunda Maltız sınırına ulaşır. Giderek artan halk yoksulluğuyla birlikte köylülüğün altın çağı sona erer ve toplum Düşük ücretlerden ve sahip oldukları topraklardan elde ettikleri ürünlerin yüksek fiyatlarından kar eden elitlerin altın çağına girer. Elitlerin artan satın alma gücü, zanaatkârlar ve tüccarlar için istihdam olanakları yaratır. Kırsal işsizlik, kentlerdeki iş gücü talebiyle, zanaat ve ticaretli olduğu kadar zenginler için hizmetçi olarak da, birleşince, bu dönemde genel nüfustan çok daha hızlı büyüyen kentlere doğru bir nüfus akışı meydana gelir. Elitlerin lüks malları olan talebi, uzun mesafeli ticareti tetikler. Bu eğilimler, yeni hastalıkların ortaya çıkmasını ve mevcut hastalıkların yayılmasını daha olası hale getiriyor. Birincisi, nüfus artışı, yeni bir hastalığın yayılabilmesi için gereken nüfus yoğunluğu olan epidemiyolojik eşiğin aşılmasına yol açıyor. İkincisi, halkın yoksullaşması nedeniyle azalan yaşam standartları, yetersiz beslenmeye ve vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasının zayıflamasına neden oluyor. Üçüncüsü, kentleşme, nüfusun giderek artan bir bölümünün, sanayi öncesi dönemlerde sağlıksız yerlerle bilinen şehirlere sıkışması anlamına geliyor. Dördüncüsü, artan göç ve serserilik, hastalıkların daha kolay yayılabileceği daha yoğun etkileşim ağlarına yol açıyor. Beşincisi, uzun mesafeli ticaret, uzak bölgeleri birbirine bağlıyor ve kıtasal düzeyde hastalık yayılımını teşvik ediyor. Sonuç olarak, krize yaklaşan toplumların salgın hastalıklardan etkilenme olasılığı çok yüksektir. Ancak nedensellik ters yönde değişler. Büyük bir salgın, toplumsal istikrarı zayıflatır. Yoksullar elitlerden daha yüksek ölüm oranlarına sahip olduğundan, sosyal piramitler üstten ağırlaşır. Ölümcül salgınlar ayrıca hükümetleri gayrimeşru hale getirerek toplumsal işbirliğini de bağltalar. Eski zamanlarda, bu tür büyük felaketler Tanrı'nın yöneticiden yüz çevirdiğinin veya cennetin emrini geri çektiğinin bir işareti olarak kabul edilirdi. Bugün ise daha materyalist bir bakış açısıyla düşünme eğilimindeyiz ve hükümeti işlevsizlikten ve salgını durdurmak için etkili adımlar atmamaktan sorumlu tutuyoruz. Sonuç aynı olumsuz sonuçlara yol açar, devlet kurumlarına olan güvenin çökmesi, iç barış ve düzeni koruma yeteneğini zayıflatır. Salgınlar ve kıtlıklar gibi büyük demografik felaketler, halk arasında yoksullaşmada ve kitlesel seferberlik potansiyelinde, bir artışa ve devletin meşruiyetinde ve iç şiddeti bastırma yeteneğinde bir düşüşe yol açtıkları için, toplumları krize sürükleyen tetikleyiciler haline gelirler. Bu nedenle bulaşma, kıta çapında hatta dünya çapında birçok toplumu saran istikrarsızlık dalgalarını tetikleyen önemli bir mekanizmadır. Ancak bulaşma etkeni bir virüs veya mikrop olmak zorunda değildir. Fikirler de bulaşıcı olabilir. Arap Baharı'nı hatırlıyor musunuz? 18 Aralık 2010'da Tunus'ta, meyve satıcısı Muhammed Boğazizi'nin polis yolsuzluğuna ve kötü muameleye protesto amacıyla kendini yakmasının ertesi günü başladı. Oradan Cezayir'e, 29 Aralık 2010, Ürdün'e, 14 Ocak 2011, Umman'a, 17 Ocak 2011, Suudi Arabistan'a, 21 Ocak 2011, Mısır'a, 25 Ocak 2011, Suriye'ye, 26 Ocak 2011, Yemen'e, 27 Ocak 2011, ve Sudan'a, 30 Ocak 2011 yayıldı. Şubat ayının sonuna kadar, diğer Arap ülkelerine, Irak, Libya, Kuveyt, Fas ve Lübnan dahi de yayıldı. Bu azizinin kendini yakması Arap Baharı'nın asıl nedeni değildi. Bir tetikleyiciydi, bir bozkır yangınını başlatan tek bir kıvılcımdı. Arap Baharı'ndan önceki yıllar ve on yıllar boyunca, bu büyük ayaklanma için gerekli yapısal koşullar yavaş yavaş gelişmişti. Ancak Arap dünyasında isyanların ve devrimlerin neredeyse eş zamanlı olarak patlak vermesinin nedeni, fikirlerin bulaşmasıydı. Birçok siyasi yorumcu Arap Baharı'nın nedenini yeni ortaya çıkan sosyal medyaya bağlıyor. Ancak bunun insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu düşünenler tarihten habersizdir. 2010 Arap Baharı'ndan önce 1848'de Milletler Baharı yaşanmıştı. Ocak ayında İtalya'da başlayan bu olay o dönemde pek dikkat çekmemişti. En etkili olay Şubat ayında Fransa'da gerçekleşen ve Mart ayında Almanya Danimarka ve İsveç'te ayaklanmalara ilham veren devrimdi. Habsburg İmparatorluğunda da Mart ayında birçok isyan yaşandı, en dikkat çekici olanları Macaristan ve Galicia'da meydana geldi. Haziran ayında 1848 devrimleri Romanya'ya, Temmuz ayında ise İrlanda'ya yayıldı. 1848'de Avrupa'da internet yoktu, ancak haberler gazeteler aracılığıyla hızla yayıldı. Tetikleyici unsur, 22 Şubat 1848'de devrimin başladığı Fransa oldu. Mart ayının sonuna gelindiğinde, Avrupa kıtasının büyük bir kısmı karışıklık içindeydi. Özetlemek gerekirse, şimdiye kadar olanlar. Birinci bölümde, insan toplumlarını etkileyen tekrarlayan istikrarsızlık dalgalarının nedenlerine yönelik araştırmamız günümüz Amerika'sında başladı ve daha sonra zamanda geriye giderek dünyanın diğer bölgelerine doğru genişledi. İkinci bölümde, Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüyor ve mevcut anlaşmazlık çağımızı şekillendiren yeraltı süreçlerini daha derinlemesine inceliyorum. Metodolojik açıdan, şimdiye kadarki yaklaşımım, kliodinamik analizden öğrendiğimiz dersleri, geçmişte krizlere sürüklenen ve daha sonra bunlarla bir şekilde başa çıkan toplumların belirli örnekleriyle göstermek oldu. Ancak kriodinamik, tarihsel örneklerden oluşan bir koleksiyondan çok daha fazlasıdır. Tarihten gerçekten yararlı dersler çıkarmak ve önümüzdeki çalkantılı sularda yol alabilmek için, toplumların nasıl işlediğine dair sözlü fikirlerimizi matematiksel modellere dönüştürmemiz gerekiyor. Ardından, seçilmiş örneklerin tuzaklarından kaçınarak teorilerimizi verilerle bütünleştirmemiz gerekiyor. Bu, tarihsel veri tabanları oluşturmamız ve istatistiksel olarak analiz etmemiz gerektiği anlamına gelir. Kriyodinamiklerin pratikte nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen okuyuculara, 3. bölüme geçmeden önce ek bölümleri okumalarını öneririm. Doğrudan konuya girmeyi tercih edenler ise ana bölüme devam edebilirler. Part 2. İstikrarsızlığın nedenleri Bölüm 3. Köylüler isyan ediyor Sosyal sistemlerimizin yapısı ve dinamikleriyle ilgili karşılaştırmalı bağlamla donanmış olarak, şimdi ABD'ye ilişkin araştırmamıza geri dönelim. En büyük çıkar grubuyla başlayacağız, işçi sınıfı. Toplu insan davranışına ilişkin büyük veri kümelerinin analizinden oluşturulmuş bir çalışmada şaşırtıcı olabilir, ancak bu bölümü ve takip eden birkaç bölümü kısa bir öyküyle, arketipik bir örnekle açacağım. Kişisel olmayan sosyal güçleri modellerken gerçek insanları gözden kaçırmanın kolay olmasından duyduğum korkunun dışında, tek savunmam bu öykülerde yer alan her maddi gerçeğin bol miktarda gerçek dünya örneğine sahip olmasıdır. Steve, yani, Kasım ayında Trump'a mı oy vereceksin, diye sordum Steve'e 2016 yazında. Ama o bir milyardır, sıradan insanlar hakkında ne biliyor ya da ne umurunda, üstelik tam bir soytarı. Steve, bir paket Malboro'dan bir sigara çıkardı ve yaktı. Oy vereceğim kişi Trump değil. Sorun, bu büyük ülkeyi batıran liberal elitler. O kadın sadece bankacıların servetlerini korumasını önemsiyor. Benim gibi, aşağılıkların, sorun olduğunu söylüyor. Ben ve, beyaz ayrıcalığı, mı? Ne kadar iğrenç bir şaka. Gerçek beyaz üstünlüğü, Fortune 500 şirketlerinin CEO'larında, ki bunların %90'ı beyaz erkeklerden oluşuyor. Ama nedense kurumsal medya bu bariz gerçeği göremiyor. Hayır, demokratların ve liberal medyanın bize söylediklerine inanmıyorum. En azından Trump hepimizin düşündüğünü yüksek sesle söylüyor. Steve, New York'un kuzeyinde, alt-orta sınıf bir ailede büyüdü. Babası, karayolu altyapı ürünleri üreten bir fabrikada makinist olarak çalışıyordu. Bu iş, Steve'in ailesinin orta sınıf statüsünü korumasını sağlayan mütevazı ama istikrarlı bir gelir getiriyordu. Steve'in annesi çalışmıyordu ve aile kendi evine sahipti, bu sayede Steve'in ablasını yerel bir üniversiteye gönderebiliyorlardı. Steve, üniversiteye gitmekle ilgilenmediğine kendisi karar vermişti. Lise notları da pek parlak değildi. Ayrıca, Kız kardeşi beşeri bilimler ve fen bilimleri alanında lisans derecesiyle mezun olduğunda, diplomasının kendisine sunulan iş türü veya aldığı ücret üzerinde gözle görülür bir etkisi olmamıştı. Üniversiteyi bitirdikten iki yıl sonra, vergilerin ve yaşam maliyetinin daha düşük olduğu ve kocasının iş bulma olanaklarının daha iyi olduğu Kuzey Carolina'ya taşındılar. Steve Üniversite yerine orduya katıldı ve Almanya'ya gönderildi. Ancak sadece bir görev süresini tamamladı. O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan ve Irak gibi yerlerde bir dizi dış savaşa girmek üzereydi. Steve, çok fazla söz sahibi olmadığı savaşlarda hayatını riske atmanın bir anlamı olmadığını düşündü. Üzücü bir gelişme olarak, babası nispeten genç yaşta kalp krizi geçirerek vefat etti ve Steve bu zor dönemde annesine destek olmak istedi. Eve döndüğünde, babasının neslinin aksine, istikrarlı bir işe sahip olamayacağını fark etti. Bir süre inşaat sektöründe çalıştı, ancak sonunda kendini araba tamircisi olarak yetiştirdi. Yönetici pozisyonlarına uygun olmasa da, el becerisi iyi olan biridir ve araba tamirindeki yeteneği patronları tarafından takdir edilmektedir. Buna rağmen, gerçek anlamda maaşı babasının kazandığından çok daha düşüktür. Ayrıca, iş güvencesi de yoktur. Her zaman bir şeyler olur, tamirhane kapanır, talep azlığı nedeniyle işçi sayısını azaltmak zorunda kalır veya sahibi fazla mesai ücreti ödemeyi reddederken ek iş ister. Sonuç olarak, Sitif bir veya iki yıldan fazla bir işte çalışamıyor ve periyodik olarak işsizlik maaşına güvenmek zorunda kalıyor. İşsizlik maaşına başvurmak zaman alan ve aşağılayıcı bir süreç, Steve çoğu zaman haftalarca gelirsiz kalıyor. İşsizlik maaşı almanın bir dezavantajı da, yeteneklerine uymasa bile düşük ücretli işleri kabul etmesi için büyük bir baskı olması. İyi bir işçi olduğunu biliyor ve önceki işlerinde saatte 25 dolara kadar kazanmıştı. Neden asgari ücret ödeyen bir işi kabul etsin ki? Vergiler düşüldükten sonra, şu anda aldığı işsizlik maaşından daha az kazanacak. Steve çalışmak istiyor, araba tamir etmekten hoşlanıyor ve bunda yetenekli. Ancak düşük ücretli geçici işleri kabul etmekte isteksiz olduğu için tembel olarak adlandırılmaktan rahatsız oluyor. Kelimeyi bilmese de, güvencesiz işçi sınıfının bir parçası. Annesinin yerel Walmart'ta iş bulması işleri kolaylaştırıyor. Kaba müşterilerle uğraşmak tatsız ve işin ücreti düşük. Olumlu yanı ise, işe gidiş geliş mesafesinin kısa olması. Ayrıca, Steve ve annesi ev sahibi oldukları için kendilerini şanslı sayıyorlar. Kasabalarındaki emlak vergileri yüksek, yılda 5000 dolardan fazla. Yine de kendi evinde yaşamak, apartman kiralamaktan daha iyi. Bir diğer şansla, Steve'in bir gazi olarak Gaziler Sağlık İdaresi aracılığıyla ücretsiz sağlık sigortasına sahip olması. Şunu da kabul etmek gerekir ki Steve gelirinin hiçbirini zor zamanlar için biriktirmeyi beceremiyor. İyi para kazandığında bile, para bir şekilde her zaman bir sonraki maaş gününden önce ortadan kayboluyor. Steve bir aile ve çocuk sahibi olmak istiyor. Ancak birçok kız arkadaşı olmasına rağmen, ilişkilerinin hiçbiri uzun süreli bir ilişkiye dönüşmedi. Sorunun ne olduğunu bilmiyor, ancak 50. 10 yılına girdiği şu günlerde, Çocuksuz bir hayata razı olmak zorunda kalabileceğini düşünüyor. Steve'in iki tutkusu var, arabalar ve silahlar. İlki para kazanmasına yardımcı oluyor, ikincisi ise birikiminin olmamasının nedenlerinden biri. Oldukça geniş bir silah koleksiyonuna sahip ve düzenli olarak atış poligonunda atış yapıyor. Arkadaşlarının çoğu gazi ve onun gibi silah meraklısı. Onlar için ABD Anayasası'nın en kutsal kısmı ikinci değişiklik, halkın silah bulundurma ve taşıma hakkı. Sitif, arkadaşları aracılığıyla OATH Keepers hakkında bilgi edindi. Bir gazi olarak katılmaya davet edildi ve ikinci değişiklikle yine birçok gösteriye katıldı, ancak son zamanlarda örgütle ilişkisini kesti. Sitif'in siyasi görüşleri kişisel deneyimleri ve sosyal çevresi tarafından şekillenmiştir. Genel olarak, ülkesinin yanlış yöne gittiği ona açıktır. Büyük anne ve babası Büyük Buhran ve 2. Dünya Savaşı sırasında büyüdüler. Hayat bir süre zordu, ancak ülke savaş sonrası döneme girince gözle görülür şekilde iyileşti. Sonraki nesil, yani bebek patlaması kuşağından olan ebeveynleri, daha da iyi durumdaydı. Amerika, sıradan insanların yaşam kalitesinin her nesilde gözle görülür şekilde iyileştiği harika bir ülkeydi. Ama Steve ve arkadaşları için durum böyle değildi. Bir şekilde, sıradan insanların refah çağı sona erdi ve yerini bir belirsizlik çağı aldı. Çocukların ebeveynlerinden daha kötü durumda olması doğru değil. Sitif'e e göre daha da kötüsü, Amerikan devletini kontrol eden kozmopolit elitler, esasen onun gibi insanlara üniversite eğitimi almamış beyaz, heteroseksüel erkeklere savaş ilan etmiş durumda. Hillary Clinton'ın 2016'da onları meşhur bir şekilde tanımladığı gibi, ırkçı, cinsiyetçi, homofobik, yabancı düşmanı, İslamofobik kişilerdir. Özellikle işsiz kaldığı zamanlarda Steve, Amerika'daki en güçsüz insanlardan biri gibi hissediyor. Kendisi ve arkadaşları, elitlerin onlardan kurtulmak için sabırsızlandığına inanıyor. Liberal yorumcular ve politikacılar, Steve gibi insanların sonunda doğru seçmenler tarafından sayıca geçileceği günleri sayıyor. Sadece yorumculardan duyduğuna göre, elitler göçü teşvik ederek bu günü yaklaştırmak için aktif olarak çalışıyorlar. Babası koyu bir demokrat olmasına rağmen, Steve 2016'dan önce oy kullanmaya zahmet etmemişti. Ana akım politikacılardan hiçbiri ona çekici gelmemişti. Her şeyi 2016'da, beklenmedik bir şekilde cumhuriyetçi adaylığını kazanan Donald Trump'ın olağanüstü yükselişiyle değişti. Steve Trump'ı tamamen benimsemedi, ancak en azından kendisinin ve arkadaşlarının hissettiklerini dile getiriyordu. Bataklığı kurutacağına ve duvarı inşa edeceğine söz verdi. Steve, Trump'ın bunların hiçbirini yapmasına izin verileceğinden şüphe duysa da, bu mesaj yankı buldu. Ama önemli değildi. Steve, Trump'ın adaylığını Washington elitlerine karşı bir koçbaşı olarak karşıladı. Elitlerin Trump'ın saldırısı altında kıvranmasını izlemek bir zevkti. Steve bir devrimci değil, devleti yıkıp toplumu yeniden şekillendirmek istemiyor. Bunun yerine, her şeyin anne ve babasının, dedelerinin zamanındaki haline dönmesini istiyor. Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yap sloganını da bu şekilde anlıyor. Steve, ana akım politikacılardan ne kadar nefret ediyorsa, ana akım medyadan da o kadar nefret ediyor. İzlediği tek ana akım medya programı Fox News'teki Tucker Carlson Tonight. Ancak bilgi ve fikirlerinin ana kaynakları, kendisi gibi deneyimli blog yazarları ve YouTuberlar. Kurumsal medyanın haber kaynaklarını sahte haber olarak adlandırmasına gülüyor, ona göre sahte haber yayan CNN gibi kanallar. Steve'e göre sahte haberin bir örneği de şu anki silahlı saldırı salgını. Bunların çoğu, kamuoyunu ikinci anayasa değişikliğine karşı etkilemek amacıyla silah kontrolü savunucuları tarafından düzenleniyor. Bu konuda çok hassas, devlet silahlarını elinden aldığında kırmızı çizgisini aşmış olacak. Silah taşıma hakkını savunmak için silah kullanmaya hazır. Arkadaşı Brad'in sık sık tekrarladığı gibi, silahlı iken bize böyle davranıyorlarsa, silahlarımızı aldıktan sonra bize ne yapacaklar? Ketrin, Donald Trump'ın kendisini seçtirerek dünyayı şaşırtmasından yaklaşık bir iki yıl sonra, siyasi elitlerimiz bu şok edici gelişmeyi hala anlamaya çalışırken, onlardan biriyle ilginç bir sohbetim oldu. Kendisi de zengin bir kesimden olan Ketrin. Washington DC'de yaşıyor ve hem varlıklı hayırseverler hem de yerleşik ve gelecek vadeden politikacılar arasında geniş bağlantılara sahip. Sıklıkla bu iki grup arasında aracı görevi görüyor. Bir yerlerden yıllar önce ABD'deki yaklaşan istikrarsızlığı öngören bir tahmin yayınladığımı duymuştu ve bu tahminin neye dayandığını öğrenmek istiyordu. Daha spesifik olarak, 2016'da neden bu kadar çok insanın Trump'a oy verdiğine dair bilgiler arıyordu. Ona her zamanki gibi sosyal ve siyasi istikrarsızlığın nedenleri hakkında konuşmaya başladım, ancak ilk konudan, yani halkın sefaletinden öteye geçemedim. "Ketrin, ne sefaleti, diye karşılık verdi. Hayat bugün hiç olmadığı kadar güzel. Ardından bana Steven Pinker'ın o zamanlar yeni yayınlanmış olan Enlightenment Now kitabını okumamı tavsiye etti. Ayrıca Max Roser'ın web sitesi olan Our World e in Data'daki grafiklere de bakmamı önerdi. İkisini de birleştirerek, bakış açımı yeniden düşünmemi istedi, sadece verilere bak. Hayat, sağlık, refah, güvenlik, barış, bilgi ve mutluluk yükselişte. Küresel yoksulluk azalıyor, çocuk ölümleri azalıyor, şiddet azalıyor. En yoksul Afrika ülkesinde bile herkesin, önceki nesillerin sahip olduklarına kıyasla mucizevi bir teknoloji seviyesi içeren bir akıllı telefonu var. Catherine, bir yere kadar haklı. Max Roser'e göre, 1820'de dünyadaki insanların dörtte üçünden fazlası aşırı yoksulluk içinde yaşıyorsa, bugün bu durumdan muzdarip olanların oranı sadece onda bir. Son 200 yılda, onar yıllık dönemler halinde küresel yoksulluk azaldı ve bu azalma oranı özellikle 1970'ten sonra oldukça etkileyici oldu. Ama Steve, 1820'den, hatta 1970'ten beri küresel yoksulluğa ne olduğuyla ilgilenmiyor. 1970'ten beri yoksulluktaki azalmanın büyük kısmı, her halükarda, Çin'in muazzam ekonomik büyümesinden kaynaklanıyor. Bunun onun için ne gibi bir önemi olabilir ki? Sahra Altı Afrika'daki çoğu insandan daha zengin olmasının ne önemi var? Kendini çaddaki bir sorgum çiftçisiyle değil, babasıyla karşılaştırıyor. Kendi neslinin ekonomik olarak babasının neslinden daha kötü durumda olduğunu çok iyi biliyor. Ketrin hayatın hiç bu kadar iyi olmadığını söylediğinde, bu sadece küresel olarak olup bitenlere dayanmıyor, aynı zamanda kişisel bir boyut da içeriyor. Kendisi ve konuştuğu insanlar, çoğunlukla diğer yüzde birlik kesim, aralarında birkaç yüzde onluk kesim de var, son birkaç on yılda inanılmaz derecede başarılı oldular. Kendi deneyimi, Pinker ve Roser'ın belirttiği iyimser istatistiklerle örtüşüyor. Ancak bu, Steve ve sosyal çevresindekilerin kişisel deneyimi değil. Bu iki grubun ülkenin gidişatı konusunda farklı görüşlere sahip olması şaşırtıcı değil. Catherine'in görüşüne göre, Stifin sorunlarının çoğu kendi hatası. Günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde lise diploması yeterli değil, başarılı olmak için üniversite eğitimi gerekiyor. Ayrıca finansal disiplinde uygulamalı. Fazla parasını silah ve mühimmat almak yerine, bireysel emeklilik hesabına yatırmalı. Peki kim haklı? Stifin deneyimin ne kadar tipik ve Amerika'nın yanlış yöne gittiğini düşünmekte haklı mı? Bu tür sorular ancak istatistiklerle cevaplanabilir. Sayıları anlamak. Catherine, artan eşitsizliğin bir sorun olduğunu kabul ediyor. Ancak ona göre, artan eşitsizlik gerçek olsa da, acil müdahale gerektiren bir sorun olarak biraz abartılıyor. Daha yoksul insanların yaşam standartları yeterince hızlı iyileşmese de, yine de iyileşiyor. Kapitalizm ve serbest piyasalara dayalı ekonomik sistem sonuç veriyor. Eşitsizliğin en iyi çözümü ise daha fazla ekonomik büyümedir. ABD nüfusunun yaşam standartları iyileşiyor mu? Bu soruyu cevaplamanın alışıla gelmiş yolu, hane halkı gelirlerinde neler olup bittiğine bakmaktır. Amacımız Trump'ın 2016'da neden kazandığını anlamak olduğundan, bu tarihten önceki 40 yıllık dönemde gelirlerin nasıl değiştiğine bakalım. 1976 yılı bu karşılaştırma için iyi bir başlangıç noktasıdır çünkü bu, Steve'in genç babasının zaten istikrarlı bir işe sahip olduğu bir yıldı. Eşiyle birlikte yeni evlerine taşınmışlardı ve ilk çocuklarını, Steve'in kız kardeşini bekliyorlardı. Hayat güzeldi ve daha da iyiye gidiyordu. ABD Nüfus Sayım Bürosu'na göre, ortalama real hane halkı geliri, enflasyona göre ayarlanmış 2020 doları cinsinden, 1976'da 61.896 dolardan 2016'da 89.683 dolara yükseldi. Bu, %45'lik bir artış anlamına geliyor ve oldukça iyi görünüyor. Ancak, ortalama gelir bizim için en uygun rakam değil. Çünkü ortalama hem asgari ücrete yakın kazanan tek bir ailenin 20 bin dolar kazandığı yoksul bir aile hem de büyük bir şirketin CEO'sunun ortalama 16,6 milyon dolar kazandığı zengin bir aile üzerinden hesaplanıyor. Bizim bilmek istediğimiz, dağılımın uç noktaları değil, tipik ailelerin başına gelenlerdir. Bunun için medyan gelire bakmamız gerekiyor, gelir dağılımını tam olarak ikiye bölen seviye. ABD nüfus sayım bürosu, medyan gelirle ilgili verileri faydalı bir şekilde sunmaktadır. 1976 ile 2016 yılları arasında, 2020 doları cinsinden 52.621 dolardan 63.683 dolara yükseldi, bu da %21'lik bir artış anlamına geliyor. %45 kadar iyi değil ama yine de iyi bir artış değil mi? Ancak, bu aile gelir istatistiklerini ücretlerdeki gelişmelerle karşılaştıralım. Sonuçta, Steve ve annesinin 2016'daki toplam geliri, babasının 1976'daki kazancından daha yüksek olsa da, bu durum hane halkının her iki üyesinin de çalışmasından kaynaklanıyordu. Steve'in annesi Walmart'ta çalışıyor. Çünkü bu işten zevk almıyor, sadece onun kazancı olmadan faturaları ödeyemeyecekleri için çalışıyor. Hane halkı gelirindeki artış, yaşam kalitesinde bir artışla birlikte gelmedi. Sadece geride kalmamalarını sağladı. Ücretlere baktığımızda, ekonomik koşullardaki sözde iyileşme daha da sulandırılıyor. 1976 ile 2016 yılları arasında ortalama reel ücret saatte 17,11 dolardan 18,90 dolara yükseldi. Yani %10 arttı. Rakamları ırka göre incelediğimizde, siyah işçiler için iyileşmenin biraz daha iyi olduğunu görüyoruz, %12. Ancak 1976'da daha düşük bir seviyeden başladıkları için, 2016'daki ortalama ücretleri sadece 16,06 dolardı. Buna karşılık, Hispanik işçiler için iyileşme sadece %6 oldu. Ücret dağılımının alt ucunda, ilk ondalık dilimin, en düşük ücretli işçilerin %10'u, de sadece %6 oranında iyileştiğini görüyoruz. Rakamlara daha yakından baktığımızda, ekonomik büyümenin ABD nüfusunun büyük çoğunluğu için sağladığı sözde olumlu tablo daha az iyimser hale geliyor. 40 yıla yayılan %10'luk bir artış gerçekten de o kadar etkileyici değil. Ve unutmayın ki bu genel değişim hiçbir şekilde sürekli değildi. Örneğin, 1990'larda ortalama işçiler geriledi, aslında 1970'lere göre daha az kazandılar. Ücret dağılımının farklı bölümlerinde reel ücretlerin nasıl değiştiğini izlemek faydalı bir yaklaşımdır, ancak tek yaklaşım değildir ve belki de en iyi yaklaşım bile değildir. Farklı ondalık dilimler arasında keskin kırılmalar yoktur, dağılım düzgündür. Alternatif bir yaklaşım, farklı işçi sınıfları için ücretlerin nasıl değiştiğine bakmaktır. Son zamanlarda, sosyal bilimciler eğitim düzeyinin ekonomik refahı nasıl etkilediğine dikkat etmeye başladılar. İstatistikçiler Amerikalıları eğitim düzeylerine göre 5 sınıfa ayırıyor, liseden az, 2016'da nüfusun %9'u, lise, 2016'da %26, üniversiteye başlamış ancak bitirmemiş, 2016'da %29, lisans 2016'da %23 ve yüksek lisans 2016'da %13. Ekonomik durum açısından en büyük fark ilk 3 sınıf daha az eğitimli arasında görülüyor. Bu sınıfların hepsi geriledi ve son iki sınıf daha eğitimli öne geçti. Lisans derecesine sahip çalışanların ortalama reel ücreti saatte 27,83 dolardan 34,27 dolara yükseldi. Daha önce olduğu gibi, enflasyona göre ayarlanmış dolar kullanarak 1976 ile 2016'yı karşılaştırıyorum. Yüksek lisans derecesine sahip Amerikalılar daha da iyi bir performans göstererek 33,18 dolardan 43,92 dolara yükseldi. Ancak sadece lise diplomasına sahip çalışanların ücretleri 19,25 dolardan 18,57 dolara düştü. Liseyi bitirmemiş işçilerin ücretleri 15,50 dolardan 13,66 dolara düştü. Farklı demografik kategorilere baktığımızda, bu genel örüntüde bazı farklılıklar görüyoruz, erkekler kadınlardan daha kötü durumda, siyahi insanlar ise beyaz veya hispanik insanlardan daha kötü durumda. Ancak tüm kategorilerde, daha az eğitimli ve daha çok eğitimli olanlar arasındaki uçurum zamanla derinleşti. Bu verilerden çıkan şaşırtıcı sonuç, 4 yıllık üniversite diplomasına sahip olmayan Amerikalıların toplam nüfusun %64'ü mutlak anlamda gerilediğidir. 2016'dan önceki 40 yılda reel ücretleri azalmıştır. Ancak henüz işimiz bitmedi. Şimdiye kadar tamamen enflasyona göre ayarlanmış ücretlere veya reel ücretlere odaklandık. Peki onları reel kılan nedir? Ücretleri enflasyona göre ayarlamak göründüğü kadar basit değildir. Geçtiğimiz 10 yıllarda bazı mallar ucuzladı, örneğin televizyonlar ve birçok oyuncak. Yeni arabalar gibi diğer şeylerin maliyeti, mevcut dolar cinsinden çok fazla değişmedi, bu da yeni arabaların enflasyona göre ayarlanmış dolar cinsinden daha ucuz hale geldiği anlamına gelir. Ancak diğer ürünlerin maliyeti, resmi enflasyon oranından çok daha hızlı arttı. Bu oranı tahmin etmek için, hükümet ekonomistleri bir tüketim malları sepeti tanımlamalı ve ardından maliyetinin yıldan yıla nasıl değiştiğini hesaplamalıdır. Bu yaklaşımda birkaç sorun var. Birincisi, Steve ve Catherine'in sepetleri tamamen farklı. Başka bir deyişle, her biri farklı bir enflasyon oranı yaşıyor. İkinci olarak, tüketim malları sepeti zaman içinde büyük ölçüde değişiyor. Örneğin, 1976'da insanların akıllı telefonları yoktu, şimdi ise herkes kullanıyor. Bunu nasıl hesaba katacağız? Hükümet ekonomistlerinin tüketim malları sepetini oluşturma ve ayarlama süreci biraz şeffaf değil ve bazı eleştirmenlerin iddia ettiği gibi manipülasyona açık. Sonuçta, hükümet kurumları ekonomik büyümeyi raporladığında, enflasyon oranını düşük göstermek için güçlü bir teşvik vardır. Çünkü bu hükümetin daha iyi görünmesini sağlar. Gsyih, Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplamı olarak hesaplanır. Daha sonra ABD nüfusuna bölünerek kişi başına Gsyih elde edilir. Son olarak, sepetin maliyetine göre ayarlanarak kişi başına real Gsyih elde edilir. Enflasyonu düşük göstermek, kişi başına real GSIH'yi şişirir ve bu da hükümetin daha iyi görünmesini sağlar. Birçok eleştirmen enflasyonu tahmin etmek için kendi yaklaşımlarını ortaya koymuştur. Ancak ana akım ekonomistler bunları genellikle sahte olarak reddeder. Kim haklı olursa olsun, buradaki asıl nokta, ücretleri enflasyona göre ayarlamanın kolay bir iş olmadığı ve kullandığımız istatistiklere büyük hatalar getirebileceğidir. Farklı hükümet kurumları farklı fiyat endeksleri kullanır, tüketici fiyat endeksi, tüfe, ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, KTÜ. Aralarındaki ortalama fark %0,5'tir. Bu çok fazla görünmeyebilir, ancak 40 yılda %10'luk bir değişimin, Gerçek ortalama ücretin artış miktarı, yılda %0,25'lik bir değişime veya TÜFE ve PCE endeksleri arasındaki farkın yarısına denk geldiğini unutmayın. Yine de, 2016'da kazanılan doların 1976'da kazanılan dolardan farklı olduğu açıktır ve bu değişikliği bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Bunu yapmanın olağan yolu, devlet istatistiklerini kullanmaktır. Gördüğümüz gibi, bu hesaplamaya göre, reel ortalama ücret 40 yılda %10, yani yılda %0,25 oranında artmıştır. Bu bile oldukça zayıf görünüyor. Başka bir yaklaşım ise sepeti parçalara ayırmak ve farklı mal ve hizmet türlerine ayrı ayrı bakmaktır. Örneğin, Amerikan orta sınıfının yaşam kalitesini belirleyen en önemli büyük kalemler nelerdir? Biri açıkça yüksek öğrenimdir, diğeri ev sahibi olmaktır. Bir diğeri ise sağlıklı kalmaktır. İlginç bir şekilde, bu üç büyük giderin maliyeti de resmi enflasyondan çok daha hızlı artmıştır. Bu mesajı daha iyi anlamak için, gerçek dolarları, ki bunlar aslında tam olarak gerçek değil, bir kenara bırakalım ve sadece nominal, güncel dolarları kullanarak bir hesaplama yapalım, böylece enflasyona göre ayarlama adımını atlayalım. 1976'da, Devlet Üniversitesi'nde okumanın ortalama maliyeti yılda 617 dolardı. Bu neredeyse gerçeküstü geliyor. 1976'da ortalama ücret kazanan bir işçi, bir yıllık üniversite eğitimini karşılamak için 150 saat çalışmak zorundaydı. 2016'da, Devlet Üniversitesi öğrenim ve harç ücretlerinin ortalama yıllık maliyeti 8804 dolardı. Ortalama ücretli bir işçi bunu karşılamak için 500 saat çalışmak zorundaydı. Bu 3 katından fazla bir süre demek. Ortalama bir evi karşılayabilmenin zorluğu da benzer bir hikaye anlatıyor. Ortalama bir işçi 2016'da bunu karşılamak için 1976'ya kıyasla %40 daha fazla çalışmak zorunda. Gerçek ortalama ücretteki bu %10'luk artış daha öncekinden bile daha cılız görünmeye başlıyor. Daha da kötüsü Aynı hesaplamayı yaparken medyan ücret yerine lise mezununun ortalama ücretini kullanırsak, unutmayın, bu ücret 1976 ile 2016 yılları arasında mutlak anlamda azaldı, üniversite masraflarını karşılamak için çalışılan saatlerdeki artış neredeyse 4 katına çıkıyor, tam olarak 3,85. 2016 yılında, işçi sınıfı, daha az eğitimli, ebeveynler, Çocuklarının üniversite masraflarını karşılamak için 1976 yılına kıyasla 4 kat daha uzun süre çalışmak zorunda kaldılar. Bu, daha az eğitimli sınıftan daha eğitimli sınıfa geçme yeteneğinin sadece birkaç on yılda dramatik bir şekilde aşındığı anlamına geliyor. Biyolojik iyi oluş. Amerikan işçi sınıfının değişen kaderine dair bu araştırmada şimdiye kadar sadece refahın ekonomik boyutlarına baktık. Ancak refah ve onun zıttı olan sefaletin başka boyutları da vardır, biyolojik ve sosyal. Bunlardan ilki, genel olarak sağlıkla ilgili olup, birçok açıdan yaşam kalitesinin daha iyi ve daha dürüst bir göstergesidir. Sağlık hakkında ne söyleyebiliriz? Biyolojik refahın en hassas göstergelerinden biri, bir popülasyonun ortalama boyudur. Fiziksel boy, yaşamın ilk 20 yılında organizmanın aldığı besinler ile çevrenin organizmaya yüklediği talepler arasındaki denge yıl şekillenir. Beslenmenin en önemli yönü enerji alımıdır. Ancak diyet kalitesi, örneğin taze sebzelerin bulunabilirliği, de boyu etkiler. Büyümeyi engelleyebilecek çevresel baskılar arasında, enfeksiyonla mücadele enerji gerektirdiğinden yüksek hastalık yaygınlığı ve çocuklardan ve ergenlerden istenen ağır iş gücü yer alır. Bu nedenle, boyu belirleyen birçok faktör ailenin ekonomik durumundan etkilenir. Daha yüksek gelir, daha fazla miktarda ve kalitede yiyecek anlamına gelir. Zenginlik ayrıca daha iyi sağlık hizmetleri satın almayı ve çocukları fabrikalarda çalışma ihtiyacından kurtarmayı sağlar. Plaj tatilleri, büyüyen organizmaların D vitamini depolarını yenilemelerine olanak tanır. Bu nedenle, bir popülasyonun ortalama boyu, reel ücret gibi tamamen ekonomik ölçütlere son derece yararlı bir düzeltme sağlar. İnsan kemiklerinden güvenilir boy tahminleri elde etmek mümkündür, bu da tarih öncesi popülasyonlarda nüfus refahını izlememizi sağlar. 18. yüzyılda Amerika, dünyanın en uzun insanlarına sahipti. ABD doğumlu Amerikalıların ortalama boyu, 1830'da doğan kuşağı kadar artmaya devam etti. Sonraki 70 yıl boyunca 4 santimetreden fazla azaldı. 1900'deki bir başka dönüm noktasından sonra ve yaklaşık 70 yıl boyunca, eğilim tekrar oldukça olumlu oldu. Bu dönemde ortalama boy, tam 9 santimetre arttı. Sonra bir şey oldu. 1960'larda doğan çocuklardan başlayarak boydaki artış durdu. Bu eğilim değişikliği sadece ABD'yi etkiledi. Diğer yüksek gelirli demokrasilerde ortalama boylar artmaya devam etti ve bugün dünyanın en uzun insanları Hollanda, İsveç ve Almanya gibi ülkelerde yaşıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde değil. Neler oluyor? Yetişkin boyuna, 15 ile 20 yaşları arasındaki ergenlerin büyüme ataklarını geçirdikleri dönemde ulaşılır. 20'li yaşlarımızın başlarına geldiğimizde büyümemiz durur, ve sonunda çok yavaş da olsa kısalmaya başlarız. 1960'larda doğan çocukların boyları, kısmen 1975 ile 1980 yılları arasında yaşadıkları çevresel koşullar tarafından belirlenmiştir. Ve bu koşullar büyük ölçüde ebeveyn kuşağının ücretleri tarafından belirlenmiştir. Sonuç olarak, tipik Amerikalıların reel ücretleri 1970'lerin sonlarında artmayı durdurduğunda, çocuklarının ortalama boyu da durmuştur. Biyolojik refahın bir diğer son derece faydalı göstergesi de yaşam beklentisidir. Bu, uzak geçmişte yaşayan popülasyonlar için tahmin edilmesi daha zordur. Bununla birlikte, Nobel Ödüllü Robert Fogel ve diğer ekonomi tarihçileri tarafından yürütülen araştırmalar sayesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm tarihi için verilere sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu 200 yıl boyunca, yaşam beklentisindeki değişiklikler, boy verilerinin dinamiklerini yakından yansıtmıştır. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü bireysel düzeyde, aşırı boylar hariç, Yaşam beklentisi ile boy arasında güçlü bir pozitif korelasyon vardır. Başka bir deyişle, bu iki ölçüm biyolojik refah hakkında tamamlayıcı görüşler sunmaktadır. Her ikisi de azaldığında, popülasyonda bir sorun olduğu iddiası güçlenir. Günümüzde, sosyal bilimcilerin toplum içindeki farklı nüfus katmanları için yaşam beklentisindeki veya alternatif olarak ölüm oranlarındaki eğilimleri yeniden oluşturmalarına olanak tanıyan çok ayrıntılı verilere sahibiz. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi öldüğünde, ölen kişi hakkında eğitim düzeyi de dahil olmak üzere her türlü veriyi içeren bir ölüm belgesi verilir. Seçkin ekonomistler Anne Case ve Angus Deaton, Yakın zamanda bu istatistikleri kullanarak refahın bu ölçüsünde oldukça endişe verici bir eğilim keşfettiler. Beyaz Amerikalılar için doğumda beklenen yaşam süresinin 2013 ile 2014 yılları arasında onda bir yıl azaldığını buldular. Sonraki üç yılda ABD nüfusunun tamamı için yaşam beklentisi düştü. Her yaşta ölüm oranları arttı, ancak en hızlı artış orta yaşlı beyaz Amerikalılarda yaşandı. Keyes ve Deaton, yaşam beklentisindeki herhangi bir düşüş son derece nadirdir. Üç yıllık bir düşüşle, alışılmadık bir durumla karşı karşıyayız. 1933'te eyaletlerin hayati kayıt kapsamının tamamlanmasından bu yana Amerika'da yaşam beklentisi üç yıl üst üste hiç düşmedi diye yazıyor. Amerikalıların yaşam beklentisindeki düşüş, COVID-19 pandemisinden birkaç yıl önce başladı, ancak pandemi büyük bir darbe vurdu. 2020 yılına gelindiğinde, doğumda yaşam beklentisi 2014 yılına kıyasla 1,6 yıl azaldı. Keys ve Deaton'ın kitabının anlattığı hikaye çoğunlukla beyaz, işçi sınıfı Amerikalıların hikayesidir. Hispanik olmayan beyaz Amerikalılar, çalışma çağındaki nüfusun %62 sini oluşturmaktadır ve onların refahını takip etmek, Amerika'nın bir ülke olarak nereye gittiğini anlamak için çok önemlidir. Ancak Kays ve Ditton'ın araştırmasının sonuçlarını basında bazen yapıldığı gibi sadece öfkeli beyaz erkeklerle sınırlamak bir hata olurdu. İşçi sınıfına zarar veren ekonomik ve sosyal güçler, cinsiyet, ırk veya etnik köken fark etmeksizin tüm işçi sınıfı Amerikalıları etkilemiştir. Ancak bu güçlerin yaşamlarını etkilediği zamanlama oldukça farklı olabilir. 1980'ler civarında başlayan mevcut küreselleşme dalgası özellikle şehir merkezlerinde yaşayan siyahi Amerikalıları çok sert etkiledi. Daha iyi eğitimli siyahi Amerikalılar daha güvenli mahallelere ve banliyölere taşındı. Şehir merkezinde evlilik oranları düştü, suç oranları ve şiddetten kaynaklanan ölümler arttı, ve crack kokain ve AEDS'in iki salgınları siyahi Amerikalıları orantısız bir şekilde etkiledi. 1980'lerde işçi sınıfı siyahi Amerikalıların başına gelenler, 30 yıl sonra beyaz Amerikalıları etkileyen benzer gelişmelerin bir ön izlemesi olarak hizmet edebilir. Siyahi ölüm oranları her zaman beyaz Amerikalılarınkinden daha yüksek olmuştur ve 1990'ların başlarında beyaz Amerikalılarınkinin iki katından fazlaydı. Ancak 2000'den sonra beyaz ölüm oranları yükselirken, siyahi ölüm oranları hızla düştü ve aralarındaki fark %20'ye indi. Ne yazık ki, siyahi yaşam beklentisindeki iyileşmeler 2013'te durdu. Bu eğilim tersine dönmesindeki en önemli faktör, 2013'ten sonra daha az eğitimli siyahi Amerikalılar arasında umutsuzluktan ölüm vakalarının artmasıydı. Umutsuzluktan ölümler, bölümün başlarında, diplomalı sınıfın, lisans veya yüksek lisans derecesine sahip Amerikalılar, ve işçi sınıfının, daha az eğitimli, ekonomik durumlarının son 40 yılda mutlak anlamda farklılaştığını gördük. Daha eğitimlilerin ücretleri artarken, daha az eğitimlilerin ücretleri azaldı. Peki Refah'ın diğer boyutlarına ne oldu? Keyes ve Deaton tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar sayesinde cevabı biliyoruz ve bu hiç de iyi değil. Diplomalı sınıfın ölüm oranları uzun vadeli düşüşünü sürdürdü. Ancak işçi sınıfı için ölüm oranları arttı ve yaşam beklentisi azaldı. Case ve Deaton'ın artan ölüm oranlarını belgelediği ilk nüfus grubu, 45 ile 55 yaş arasındaki işçi sınıfı beyaz erkeklerdi. Bu gruptaki eğilimin tersine dönmesi 1990'ların sonlarında gerçekleşti. Ölüm oranlarındaki artış, Case ve Deaton'ın topluca umutsuzluk ölümleri olarak adlandırdığı çeşitli nedenlerin birleşiminden kaynaklanıyordu. Umutsuzluk ölümleri intihar, alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığı gibi fiziksel ve psikolojik acıdan kaçmanın yollarından kaynaklanır. İntihar en hızlı çıkış yoludur, ancak uyuşturucu doz aşımı ve alkolik sirozdan kaynaklanan ölümler de aynı şekilde kişinin kendi kendine verdiği zararlardır, sadece daha uzun sürer. Özellikle dikkat çekici olan, umutsuzluk ölümlerinin daha az eğitimli erkeklerde dört kat artmasına karşılık, daha eğitimli erkeklerde neredeyse hiç değişmemesiydi. Ancak umutsuzluktan kaynaklanan ölümler yalnızca erkekleri etkilemez. Keyes ve Deaton şöyle yazıyor. Çalışmamızla ilgili ilk medya haberlerinde genellikle öfkeli beyaz erkeklerin ölümüyle ilgili başlıklar yer alıyordu. Bunun, kadınların bu şekilde intihar edebileceklerini hayal edememekten kaynaklandığını düşünüyoruz. Tarihsel olarak, kadınlar intihar etmiyordu. Ancak bu değişti. Kadınların intihar etme olasılığı daha düşük, elimizdeki verilerin bulunduğu dünyanın her yerinde, hatta eskiden istisna olan Çin'de bile bu durum geçerli görünüyor ve alkolik karaciğer hastalığından veya uyuşturucu doz aşımından ölme olasılıkları daha düşük. Yine de grafik, salgının erkekleri ve kadınları neredeyse eşit sayıda etkilediğini gösteriyor. Bu, ayrı ayrı incelenen her bir bileşen içinde geçerli, intihar, uyuşturucu doz aşımı ve alkolik karaciğer hastalığı. Bu salgın cinsiyet ayrımı yapmıyor. 1990'ların başlarında, hem daha az hem de daha çok eğitimli beyaz kadınların alkol bağımlılığı, intihar veya uyuşturucu doz aşımından ölme riski düşüktü. Ancak o noktadan itibaren, tıpkı erkeklerde olduğu gibi, kadınlar için de eğitim düzeyine bağlı ilimler farklılaşmaya başladı. Ardından, 2005 yılında, orta yaş öncesi umutsuzluktan kaynaklanan ölümler artmaya başladı. Yaşlanmanın etkileri nedeniyle genellikle tam tersini gözlemlesek de, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki Amerikalıların ölüm oranları, ebeveynlerinin ölüm oranlarından daha hızlı arttı. Yaşlı bir neslin genç bir nesilden daha düşük ölüm oranına sahip olduğu paradoksal bir durum ortaya çıktı. Keyes ve Deaton'ın yazdığı gibi, ebeveynler yetişkin çocuklarının ölümünü izlemek zorunda kalmamalıdır. Bu, normal düzenin tersine çevrilmesidir, çocuklar ebeveynlerini gömmelidir, tersi değil. 2010 yılında, çalkantılı 20'ler hakkındaki tahminlerimi anlattığım konuşmalarımda, göreceli ücretlerin düşüşüne, Boyların kısalmasına, özellikle nüfusun dezavantajlı kesimleri için, ve refahın sosyal boyutlarının kötüleşmesine, aşağıda daha detaylı bilgi verilecek, dikkat çekmiştim. Ancak Amerikan yaşam beklentisi, diğer zengin demokrasilerde gözlemlenen iyileşmelerin gerisinde kalsa da artmaya devam etti. O zamanlar bunu şöyle açıklamıştım, Malthus sonrası bir dünyada yaşıyoruz ve sefaletin yaşam beklentilerinde mutlak bir düşüşe yol açmasını beklemememiz gerekir. Yanılmıştım, 2015 yılında Keyes ve Deaton'ın çalışmalarına ilk rastladığımda gerçekten şok oldum. Reagan döneminin eğilim değişimi, bunu nasıl anlayabiliriz, artan eşitsizlik gibi ekonomik eğilimler önemli bir rol oynuyor, ancak eşitsizlikten sefalete doğrudan bir nedensellik oku çizmek çok kaba olurdu. İşte Amerikan yaşam beklentisinin azalmasına ve daha genel olarak refahın düşmesine yol açan nedenler kümesini nasıl yeniden yapılandırdım. Açıklamam Keyes ve Deaton'ın ve John Comnos gibi ekonomistlerin açıklamalarıyla tutarlı. Ancak ben daha da geriye gidiyor ve bunu genel kliodinamik çerçevesine yerleştiriyorum. Amerika Birleşik Devletleri, diğer karmaşık toplumlar gibi, bütünleştirici ve ayrıştırıcı aşamalardan geçmiştir. İlk ayrıştırıcı aşama yaklaşık 1830'da başlamış ve yaklaşık 1930'da sona ermiştir. Bu dönemde, yaklaşık 50 yıl arayla iki toplu şiddet dalgası yaşanmıştır, iç savaş ve şiddet dolu sonuçları ve 1920 civarındaki istikrarsızlık zirvesi. ABD'deki ilk anlaşmazlık çağının sonunda siyasi şiddetin yol açtığı düzeylerden korkan yönetici elitler bir araya gelmeyi ve ilk anlaşmazlık çağını sona erdiren bir dizi reform üzerinde anlaşmayı başarmışlardır. Bu reformlar yaklaşık 1900'de başlayan ilerici dönemde başlatılmış ve 1930'lardaki yeni düzen döneminde tamamlanmıştır. En önemli sonuçlardan biri işletmeler, işçiler ve devlet arasında İşçilere örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı veren ve ekonomik büyümenin kazanımlarını paylaşmada daha tam olarak yer almalarını sağlayan yazılı olmayan bir sosyal sözleşme olmuştur. Bu anlaşma sadece ekonomiyle sınırlı değildi, toplumun farklı kesimleri, kliodinamik terimlerle, halk, seçkinler ve devlet arasında sosyal işbirliği fikrini de içeriyordu. Başlangıçta seçkinlerin bazı kesimleri tarafından sözleşmeye karşı şiddetli bir direniş olsa da, Ülkenin büyük buhran ve ardından ikinci, dünya savaşının ardından yaşananlarla başa çıkmadaki başarısı, nispeten küçük bir kesim dışında herkesi bu sözleşmenin iyi bir şey olduğuna ikna etti. Unutmamalıyız ki, bu anlaşmaya giren işçi sınıfı beyaz işçi sınıfıydı, siyah Amerikalılar dışarıda bırakıldı. Bu önemli noktaya 6. bölümde tekrar değineceğim. Ve ironik bir şekilde, servet spektrumunun karşı ucundaki süper zenginler de kaybedenler arasındaydı. Çünkü üçlü anlaşma servet pompasını durdurdu ve hatta tersine çevirdi. 1920'lerin çılgın yıllarında zenginleşen milyonerlerin neredeyse yarısı, işçi ücretlerinin kişi başına düşen GSIH'den daha hızlı büyüdüğü büyük buhran ve sonraki 10 yıllarda yok oldu. ABD'deki en büyük servetin büyüklüğü, hem reel olarak hem de ortalama işçi maaşlarının katları olarak ölçüldüğünde, 1929 ile 1982 yılları arasında geriledi. En büyük kazananlar ise orta sınıflar oldu. Ama bu uzun sürmedi. 1970'lerde, yeni bir elit nesil büyük sivil neslin yerini almaya başladı. Önceki anlaşmazlık çağının çalkantılarını yaşamamış olan yeni elitler, o dönemin derslerini unuttular ve savaş sonrası refah döneminin dayandığı sütunları yavaş yavaş yıkmaya başladılar. Daha önce marjinal iktisatçılar tarafından savunulan neoklasik iktisat fikirleri artık ana akım haline geldi. 1980'lerdeki Reagan başkanlığı, işçiler ve işletmeler arasındaki işbirliği fikrinin terk edildiği dönüm noktası oldu. Bunun yerine, açgözlülük iyidir çağına girdik. Aynı zamanda, iş gücü arz ve talebi dengesini değiştiren çeşitli güçler işçi ücretleri üzerinde baskı oluşturdu. İş gücü arzı, iş arayan büyük bir baby boomer kuşağı, kadınların iş gücüne katılımının artması ve büyük ölçüde artan göç nedeniyle şişti. İş gücü talebi ise, işletmelerin küreselleşmeye ve daha yakın zamanda üretimin otomasyonu ve robotlaşmasına yanıt olarak üretimi yurt dışına taşımasıyla azaldı. Sonuç olarak, işgücü arz fazlasının talebe göre fazla olması, işçi ücretleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. İşçileri koruyan kurumlar zayıfladıkça, ücretler bu aşağı yönlü baskıya direnemedi. Gerçek ücretler, özellikle yeni ekonomide becerilerine daha az talep olan ve göçmenlerden, otomasyondan ve üretimin yurt dışına taşınmasından üniversite mezunu işçilere göre daha güçlü rekabetle karşılaşan daha az eğitimli işçiler için düştü. İş gücü arz ve talebinin dengesinin açıkça güçlü bir etkisi olsa da, tipik işçilerin göreceli ücretlerinin 1970'lerden beri neden düşüşte olduğunu açıklamak için yalnızca ekonomik faktörler yeterli değildir. Ücret verilerinin istatistiksel analizi, ek ve önemli bir faktörün, elit olmayan iş gücü için uygun ücret düzeyi hakkındaki değişen kültürel ve siyasi tutumlar olduğunu göstermektedir. Bu ekonomik olmayan faktör için iyi bir gösterge reel asgari ücrettir. Yeni düzenden büyük topluma kadar bu piyasa dışı güçler asgari ücreti enflasyondan daha hızlı yükseltti. Ancak 1970'lerde ters bir eğilim üstünlük kazandı ve reel asgari ücretin enflasyon sonucu düşmesine izin verdi. Bununla birlikte burada önemli olan asgari ücretin genel ücretler üzerindeki doğrudan etkisi değildir. Bu etki Amerikan iş gücünün küçük bir bölümünü etkilediği için muhtemelen hafif olacaktır. Dahası, birçok eyalet asgari ücretlerini federal seviyenin üzerinde belirlemektedir. Bu değişkenin temel değeri, toplu pazarlığa yönelik elit tutumları da içeren piyasa dışı güçler kompleksinin bir göstergesi olmasıdır. Ekonomistler tarafından yakın zamanda yayınlanan yeni makaleler, Amerikan işçilerinin ücretlerindeki düşüşü açıklamakta piyasa dışı güçlerin önemine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Anna Stansbury ve Lawrence H. Summers'ın 2020 tarihli bir analizi, işçi gücündeki azalmanın, firmaların ürün piyasasındaki, tekel, gücündeki artıştan, iş gücü piyasalarındaki, monopsoni, gücündeki artıştan veya teknolojik gelişmelerden daha önemli bir faktör olduğuna dair çeşitli kanıtlar ortaya koymuştur. Lawrence Mitchell ve Josh Bevens'in 2021 tarihli bir makalesi, 1979 ile 2017 yılları arasındaki ücret baskısının otomasyon ve teknolojik değişikliklerden değil, güç dengesindeki kaymadan kaynaklandığına dair daha fazla kanıt sunmaktadır. Mitchell ve Bevens, verimlilik ile ortalama saatlik ücret artışı arasındaki farklılığın dörtte üçünü açıklayan şu faktörleri belirlemiştir: Birinci, Enflasyonu kontrol altında tutmak için gerekenden daha yüksek işsizliğe yol açmayı ve durgunluklara yetersiz güçle müdahale etmeyi içeren kemer sıkma makroekonomisi. 2. Kurumsal güdümlü küreselleşme, büyük ölçüde çok uluslu şirketlerin isteği üzerine yapılan politika tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Bu tercihler, üniversite eğitimi almamış işçilerin ücretlerini ve iş güvenliğini düşürürken, işletme yöneticilerinin ve profesyonellerin karlarını ve maaşlarını korumaktadır. Üçüncü, yargı kararları ve giderek daha agresif sendika karşıtı iş uygulamalarına yol açan politika tercihleri sonucunda, toplu pazarlık hakkı kasıtlı olarak aşındırıldı. Dördüncü, azalan asgari ücret, aşınmış fazla mesai korumaları, ücret hırsızlığı vakalarına karşı yaptırım uygulanmaması veya cinsiyet, ırk ve, veya etnik köken temelinde ayrımcılık gibi daha zayıf çalışma standartları, 5. İşveren tarafından dayatılan yeni sözleşme şartları, örneğin işten ayrıldıktan sonra rekabet etmeme ve şikayetlerin zorunlu özel ve bireysel tahkim yoluyla çözülmesine razı olma anlaşmaları ve 6. Şirket yapılarındaki değişimler, iç bölünme veya yerel taşeronluk, sektördeki düzenlemelerin kaldırılması, özelleştirme, tüm tedarik zincirlerini etkileyen alıcı hakimiyeti ve işverenlerin yoğunlaşmasındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Merkez sol iktisatçılar arasında, 1970'lerden itibaren elit olmayan işçilerin ücret artışlarını baskılamada teknolojik değişikliklerden daha önemli bir rol oynayanın güç eşitsizliği olduğu konusunda giderek artan bir fikir birliği var. Sosyal ve psikolojik iyi oluş Eğitim seviyesi düşük kesimlerin ekonomik koşullarındaki düşüş, sosyal yaşamlarını ve işbirliklerini besleyen sosyal kurumlarında gerilemesine yol açtı. Bu kurumlar arasında aile, kilise, sendika, devlet okulları ve veli öğretmen dernekleri ile çeşitli gönüllü mahalle dernekleri yer almaktadır. Bu kurumların tamamı geriledi ve genel işbirliği ve sosyal bağ kurma düzeyi de azaldı. Keyes ve Deaton'ın gösterdiği gibi, umutsuzluktan kaynaklanan ölümler salgını, azalan ekonomik koşullarla yalnızca kısmen açıklanabilir. Sosyal bağların giderek zayıflaması da hayati önem taşımaktadır. Kötüleşen ekonomik ve sosyal koşullar, kişisel mutluluk üzerinde doğrudan bir etkiye sahipken, bunun tersi olan mutsuzluğu da etkiler. Sosyal psikologlar, bir popülasyondaki mutluluk düzeyini, İnsanlara nasıl hissettiklerini sistematik olarak sorarak ölçmenin mümkün olduğunu keşfettiler. Basitliğine rağmen, bu yaklaşım öznel iyilik halinin güvenilir ölçümlerini sağlar ve farklı yaklaşımlar benzer, güçlü bir şekilde ilişkili, cevaplar verir. Keyes ve Deaton'ın çalışmalarından esinlenen birkaç yeni çalışma, Amerikalıların öznel iyilik halinin son 20 yılda azaldığını göstermiştir. Örneğin, David Blanche Flower ve Andrew Osweald, hastalık kontrol ve önleme merkezleri tarafından aylık olarak yapılan anketleri kullanarak aşırı sıkıntı düzeyini ölçtüler. Aşırı sıkıntı içindeki Amerikalıların oranının neredeyse iki katına çıktığını buldular, 1993'te %3,6'dan 2019'da %6,4'e yükseldi. Kays ve Deaton'ın önceki bulgularıyla tutarlı olarak, en güçlü etki beyaz işçi sınıfı Amerikalılarda gözlemlendi. Bu grupta, aşırı sıkıntı, umutsuzluk, aynı dönemde yüzde %11'in üzerine çıktı. Başka bir çalışma, artan mutsuzluk düzeyinin siyasi davranış üzerinde güçlü bir öngörücü etkiye sahip olduğunu gösterdi. Farklı bir veri seti, ilçe bazında toplanan Gallup günlük anketinden, kullanan George Ward ve ortak yazarları, düşük öznel refahın güçlü bir hoşnutsuzluk göstergesi olduğunu ve iktidar karşıtı oylama ile yüksek oranda ilişkili olduğunu gösterdi. Özellikle 2016'da, ilçe düzeyinde Trump'a oy vermenin en güçlü öngörücüsüydü. Bu anlatımda, gördüğümüz gibi, sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu ekonomik olmayan etkiler arasında Ayn Rand'ın objektivizmi ve yeni ana akım ekonomi gibi geniş tabanlı refahı iyileştirme pahasına ekonomik verimliliği ve piyasa fundamentalizmini yücelten yıpratıcı ideolojiler yer almaktadır. Biraz beklenmedik sonuçlar doğuran bir diğer gelişme ise meritokrasinin yükselişiydi. Filozof Michael Sandel bunu en iyi şekilde şöyle ifade etmiştir: Kazananlar başarılarını kendi çabalarının bir sonucu erdemlerinin bir ölçüsü olarak görmeye ve kendilerinden daha az şanslı olanlara yukarıdan bakmaya teşvik edilirler. Kaybedenler ise sistemin hileli olduğunu, kazananların hile ve manipülasyon yoluyla zirveye ulaştığını iddia edebilirler. Ya da başarısızlıklarının kendi suçları olduğunu, başarıya ulaşmak için gerekli yetenek ve azme sahip olmadıklarını düşünerek moral bozucu bir düşünceye kapılabilirler. 2016 yılına gelindiğinde, Amerikan nüfusu iki sosyal sınıfa ayrılmıştı, Eğitimliler ve Sefiller, Les Misérables romanındaki gibi. Marx'a göre bunlar sınıf değildir, çünkü üretim araçlarıyla olan ilişkileriyle tanımlanmazlar. Ve ikisi de siyasi arenada tutarlı bir aktör değildir. Özellikle daha az eğitimli Sefiller ırk açısından derinden bölünmüştür. Eğitimli sınıf içindeki bölünmelerden bir sonraki bölümde bahsedeceğiz. Bunun yerine, iki grup bir dizi özellik ile keskin bir şekilde ayrışır, psikolojik, aşırı sıkıntı düzeylerinin daha yüksek ve daha düşük olması, sosyal, evlilik oranlarının daha düşük ve daha yüksek olması, siyasi, cumhuriyetçi ve demokrat partilere oy verme eğilimi, ekonomik, ekonomik beklentilerin azalması ve artması, ve belki de en trajik olanı, biyolojik, yaşam beklentilerinin azalması ve artması, Üniversite maliyetlerinin kontrolden çıkması nedeniyle sınıflar arasındaki uçurumu aşmak daha da zorlaştı. Her iki sınıfta kendi içinde tutarlı olmasa da, her biri diğerini gerçekte olduğundan daha bütünleşik olarak algılama eğilimindedir. Ayrıca her biri, Amerika'nın yanlış yola girmesinden diğerini sorumlu tutma eğilimindedir. Servet Pompası, yine Birinci bölümde, göreceli ücretleri, ücretlerin kişi başına düşen GSIH'ye bölünmesi, tanıtmıştım. Enflasyon düzeltme adımını ortadan kaldırmak, sıradan Amerikalıların ekonomik refahını izlemenin daha az hataya açık bir yolunu ortaya çıkarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyet'in başlangıcından günümüze kadar göreceli ücretlerin dinamiklerini ele aldığımızda, veriler iki dalgadan oluşan dikkat çekici bir örüntü göstermektedir. 1780 ile 1830 yılları arasında göreceli ücret neredeyse iki katına çıktı. Ancak 1830'daki zirveden sonra, 1860 yılına kadar kazanımlarının çoğunu kaybetti. 1910 yılına kadar bu düşük seviyede dalgalandı, ardından 1960 yılına kadar süren ve göreceli ücreti tekrar neredeyse iki katına çıkaran bir başka sürekli büyüme dönemi yaşandı. 1970'ten itibaren göreceli ücret düşüşe geçti ve bu bölümü yazarken de düşmeye devam ediyor. 1976 ile 2016 yılları arasında göreceli ücret değerinin yaklaşık %30'unu kaybetti. Göreceli ücret dinamikleri bize toplumumuz ve özellikle de dış ve iç şoklara karşı direnci hakkında ne anlatıyor? Çok şey. Diyelim ki, Amerikan işçilerinin en düşük %10'undan ortanca ve en üst %10'una kadar tüm gelir dilimlerinin göreceli ücretleri uzun bir süre boyunca sabit kalıyor. Bu, tüm işçilerin ücretlerinin genel ekonomiyle birlikte büyüdüğü anlamına gelir. John F., Kennedy'nin 1963'te, göreceli ücretin zirvede olduğu dönemde, söylediği gibi, yükselen bir dalga tüm tekneleri kaldırır. Ancak son 40 yıldır göreceli ücretler düşüyor. En yüksek kazananların yatları yükselirken, diğer herkesin tekneleri batıyor ve en düşük %10'luk kesimin tekneleri uçuruma yuvarlanıyor. Göreceli ücretler, 1830 ile 1860 yılları arasındaki 30 yıllık dönemden bu yana bu kadar istikrarlı bir şekilde düşüş göstermemiştir. Göreceli ücretlerle birlikte, boy ve yaşam beklentisi gibi biyolojik refah göstergeleri de aynı iki büyük döngüden geçmiştir. Adalet ve eşitlikle ilgili temel düşünceler, göreceli ücretlerin düşmesinin mutlu bir durum yaratmadığını göstermektedir. Çoğu işçi neden ekonomik büyümenin meyvelerinden eşit şekilde pay almaktan dışlanmalıdır? Düşük ücretli işlerde çalışan insanlar toplum için kritik görevler yerine getiriyorlar. Toplum daha zenginleşirken ücretlerinin artmaması doğru görünmüyor. Amerikan toplumu, Kennedy dönemi boyunca radikal bir şekilde eşitlikçi, hele ki sosyalist hiç değildi. ABD, zenginler ve fakirler arasında önemli servet uçurumları olan kapitalist bir ülkeydi. Ancak kurumlara ve devlet meşruiyetine olan güven seviyeleri yüksekti, Kısmen de yoksul insanların bile yaşamlarının bir nesilden diğerine nasıl gözle görülür şekilde iyileştiğini görmelerinden kaynaklanıyordu. 1910 ile 1960 yılları arasında göreceli ücret neredeyse iki katına çıktı. Bu, sıradan insanların gemilerinin aslında genel ekonomiden daha hızlı yükseldiği anlamına gelir. Zemin kaybedenler zenginlerdi ama garip bir şekilde zenginler ve güçlüler bundan mutsuz değildi. Mutsuz olmaları 1970'lerde oldu. Elitlerin isyanını daha sonra konuşacağız. Ama belki de, sevgili okuyucu, kalbiniz yoksulların durumuna acımıyor. Toplumumuzun temel düzenleyici ilkesinin liyakat sistemi olması gerektiğine inanan birçok gayet iyi insan var, çok katkıda bulunanlar orantılı olarak ödüllendirilmeli, şirketleri için milyarlarca dolar gelir üreten CEO'lar milyardır olmalı. Geride kalanlar ise kendilerini toparlamalı, doğru becerileri edinmeli veya daha çok ve daha akıllıca çalışmalı. Rusların ironik atasözünde de dendiği gibi, boğulan insanları kurtarmak, boğulan insanların kendi işidir. Ayrıca, daha az eğitimli sınıftaki birçok kişiye silah taşıyan ırkçılara, beyaz üstünlükçülere, cinsiyetçilere, homofoblara, transfoblara ve yabancı düşmanlarına sempati duymayabilirsiniz. Hillary Clinton'ın ünlü tahminine göre, Trump'a oy verenlerin yaklaşık yarısı bu tür aşağılık kişilerdir. Çoğu karmaşık insan toplumunda, üst sınıflar alt sınıflara karşı bir ölçüde küçümseme duyarlar. Köylüler isyan ediyor. Ama o zaman, işçi sınıfının azalan refahının kötü bir şey olmasının bir başka ve çok ciddi nedenini de göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü bu, toplumumuzun istikrarını temelden baltalıyor. En açık şekilde, nüfusun büyük kesimleri düşen yaşam standartları yaşadığında, bu kurumlarımızın meşruiyetini zayıflatır ve böylece devleti güçsüzleştirir. Halkın sefaleti, kitlesel seferberlik potansiyelini artırır. Geçmişte, köylüler sefaletlerine daha fazla dayanamadıklarında isyan etmişlerdir. İngiltere'deki köylü isyanı ve Fransa'daki Jakri, geç ortaçağ krizi sırasında yaşanan bu tür patlamalardı. Nick Hanauer gibi ileri görüşlü %0,01'lik kesim, göze çarpan eşitsizlikleri düzeltmek için bir şeyler yapmazsak, isyancıların tırmıklarını getireceği konusunda bizi uyarıyor. Bu oldukça açık, daha az açık olan ise, göreceli ücretlerin düşmesinin sözde servet pompasını harekete geçirmesidir. Ekonomik büyümenin meyveleri bir yere gitmek zorundadır. Devlet gelirleri G.S.Y.I.H.'nin nispeten sabit bir oranını oluştururken, sıradan işçilerin ücretleri azalan bir oran oluşturuyorsa, ekonomik büyümenin meyveleri en yüksek kazananları, örneğin, CEO'lar, şirket avukatları ve sermaye sahiplerini içeren ekonomik elitler tarafından toplanacaktır. Zaman alır, ancak sonunda sıradan insanlardan elitlere pompalanan servet, elitlerin aşırı üretimine... Elitler arası çatışmaya ve zamanında kontrol edilmezse devletin çöküşüne ve toplumsal yıkıma yol açar. Sosyal devrimlerin sonuçlarının da gösterdiği gibi, zenginler bu tür sosyal ve siyasi çalkantı dönemlerinde sıradan insanlardan belki de daha savunmasızdır. Kliodinamik teorisinden elde edilen bir diğer beklenmedik içgörü ise, İşçi sınıfının genel refahının kötüleşmesinin, üyeleri için nitelikli sınıfa kaçmak için güçlü teşvikler yaratmasıdır. Eğitim almak, elbette, bu bölümde tartıştığımız sorunlar için standart bir çözümdür. 19. yüzyıl Amerika'sında, Doğu kıyısındaki sefalet içindeki kitlelere verilen tavsiye batıya git, genç adam idi. Bugün ise üniversiteye git veya daha iyisi, profesyonel bir diploma al, şeklindedir. Ve bireysel düzeyde, güvencesizlikten kurtulmak isteyenler için bu iyi bir tavsiyedir. Peki ya çok sayıda aday elitlerin saflarına girmeye çalıştığında, kolektif düzeyde ne olur? Veritabanımız Kırsis DB, halkın yoksullaşmasının sosyal ve siyasi çalkantılara büyük katkıda bulunduğunu gösterirken, elitlerin aşırı üretiminin daha da tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor. Elitlerin aşırı üretiminin mikrodinamiklerine inmek, bir sonraki bölümün odak noktası olacak. Bölüm 4. Devrimci Birlikler. Jane. Polisler, Jane'in yanındaki bir grup Occupy Wall Street protestocusuna saldırdı, onları koplarla dövdü ve yakın mesafeden biber gazı sıktı. Polisler onları kelepçeleyip götürmeye başlarken, yerde kıvranan, çığlık atan bedenler vardı. Jane hayatında daha önce hiç böyle bir şiddet görmemişti. Görmek korkunçtu. Jane, Manhattan'da varlıklı bir ailede büyüdü. Babası New York'ta kurumsal bir hukuk firmasında kıdemli ortaktı. Annesi ise fotoğrafçı ve sanat hamisiydi ve MoMA'nın mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapıyordu. Upper East Side'da büyük, iki katlı bir dairede yaşıyorlardı ve yazları Hamptons'daki yazlık evlerine taşınıyorlardı. Jane'in ailesi onu şehrin en seçkin özel okullarından birine gönderdi. Bu onun için çok zorlu bir dönemdi. Aslında, mezun olmadan önceki son yılı hayatının en kötü dönemi olarak görüyor. Kaplan anne ve babalarının teşvikleriyle öğrenciler, en yüksek notları almak ve en iyi Ivy League üniversitelerine girme şanslarını artıracak ders dışı faaliyetler portföyleri oluşturmak için çabaladılar. Öğrencilerden biri Fransızcadan A aldığında, öğretmen öfkeli annesinden 40 dakikalık bir nutuk dinlemek zorunda kaldı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, öğrenci mükemmel bir not ortalamasıyla mezun oldu. Bu tür performanslara ulaşma baskısı muazzamdı. Aylarca Jane o kadar endişeli, stresli ve bitkin hissetti ki uyuyamadı. Doktoru ona uyku hapı reçete etti. Yine de Jane başarılı oldu ve Columbia Üniversitesi'ne kabul edildi. Ancak I.V.Y. League Okulu'na girme engelini başarıyla açtıktan sonra, yanlış yolda olduğunu hissetti. Onu ne bekliyordu? Sonraki 4 yıllık üniversite ve ardından 3 yıllık hukuk fakültesi, babası onun kendi izinden gitmesini istiyordu, aynı şeyin tekrarı olacaktı, yorucu bir yarış. Sonra da bir hukuk firmasında haftada 70 saat çalışarak, ortak olma ihtimali belirsiz bir şekilde yıllarca çalışmak zorunda kalacaktı. Bunun ne anlamı vardı? Babasının büyük uluslararası şirketler için yaptığı iş, bu kadar büyük bir çabaya değmez gibi görünüyordu. Çoğu zaman akıl almaz derecede sıkıcı ve bazen de kötüydü, örneğin, bir madencilik şirketinin, faaliyetleri sonucu su kaynakları zehirlenen Endonezyalı köylülere karşı açtığı davayı savunmasına yardım ettiği zaman olduğu gibi. Zengin bir avukatın veya CEO'nun karısı olarak bir hayatta aynı şekilde çekici gelmiyordu. Soyut sanatı sevip sevmediğinden bile emin değildi. Tarih bölümünde okumaya karar verdi ve Latin Amerika'nın tarihi ve siyasetiyle büyülendi. Bunun büyük bir kısmı, ABD'nin Latin Amerika ekonomilerini mahvetmesi, halklara ezici borç yükleri yüklemesi ve faşist rejimleri desteklemesi hatta kurmasıyla ilgili iç karartıcı bir hikayeydi. Ancak başarılı anti-emperyalist direnişin parlak noktaları da vardı. Nikaragua'daki Sandinistleri, Venezuela'daki Chavez Sosyalistlerini, Meksika'nın Chiapas bölgesindeki Zapatistaları ve Su Komandant Marcos'u ve hepsinden önemlisi Küba'yı okudu. 10 yıllarca süren ezici Amerikan ambargolarına rağmen, çok daha zengin ve güçlü bir Amerika Birleşik Devletleri'nden daha iyi bir yaşam beklentisi elde etmeyi başaran küçük bir ülke. İspanyolcasını geliştirmek için Guatemala'nın kırsal kesiminde bir dil okuluna kaydoldu ve 3 ay boyunca yerel bir aileyle birlikte yaşadı. Bu, göz açıcı bir deneyimdi. Ev sahipleri çok yoksuldu. Beslenmeleri neredeyse tamamen mısır ve fasulyeye dayanıyordu, haftada bir veya iki kez az miktarda tavuk veya domuz eti tüketiyorlardı. Yine de genel olarak mutlu, sıcak ve misafirperverlerdi ve sahip oldukları az şeyi onunla cömertçe paylaştılar. Bu, stresli, bencil ve aşırı başarılı öğrencilerle dolu elit özel okullardaki diğer dünyasıyla çarpıcı bir tezat oluşturuyordu. Herkesin durup sohbet edecek zamanı olduğu bir dayanışma ve işbirliği dünyası, çılgın rekabet ve sınırsız kibir dünyasının tam tersiydi. Guatemala'dan döndükten sonra Klambiya'da radikal bir öğrenci grubuna katıldı. Diğer öğrenciler çeşitli ideolojik geçmişlerden geliyordu. Anarşistler ve Troçkistler, Filistin yanlısı aktivistler ve Irak savaşı protestocuları. Demokrasi efsanesi ve bölünmüş bir ülkede yaşamanın gerçekliği hakkında konuşuyorlardı, burada siyahlar eziliyordu ve milyonlarca yoksul, sermayeyi finanse etmek için borç köleliği altındaydı. Orta sınıf ayrıcalığıyla çevrili olmasına rağmen, etrafındaki adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin farkına vardı. Değişim yaratmak, devletin vahşetini ve baskısını durdurmak ve adil, barışçıl bir dünya inşa etmek istiyordu. 2011 Ekim'inde Zucadi Park'ta bir çadırda kamp kurarak Wall Street'i işgal hareketinde aktif rol aldı. Yaşadığı saldırı, New York ve Atlanta'dan Portland'a kadar diğer Amerikan şehirlerinde günlerce süren gösterilerin ardından geldi, bu gösteriler sırasında polis, barışçıl protestoculara göz yaşartıcı gaz, şok bombası ve plastik mermi kullandı. Oakland'da bir polis memuru, Irak Savaşı gazisi Scott Olson'ı yüzünden plastik mermiyle vurarak kafatasını kırdı. Olson hayatta kaldığı için şanslıydı, ancak ömür boyu sakat kaldı. Daha fazla polis şiddeti yaşandı ve devletin baskıcı aygıtı sonunda işgal hareketini bastırdı ve Jane ile diğerlerini Zukadi Park'tan çıkardı. Bu hayatını değiştiren bir deneyimdi. Daha önce devrimci idealleri oldukça teorik ve soyuttu. Şimdi ise kişisel bir hal almıştı. Şiddet içeren ırkçı ve beyaz üstünlükçü grupların hızla yayılmasından derin endişe duymaya başladı. Yükselen aşırı sağcı hareket ve Trump'ın seçilmesi Otoriter dalgaya karşı mücadele etme ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Jane, yeniden yükselişe geçen aşırı sağa karşı mücadele eden anti-faşist harekette aktif rol aldı. Otoriterlerin her ne pahasına olursa olsun, gerekirse şiddet kullanarak durdurulması gerektiğini kabullendi. Ancak, faşistleri yumruklayan, arabaları yakan veya dükkan vitrinlerini kıran ön cephe savaşçısı değildi. Bunun yerine, görevi örgütlenmek ve lojistiği yönetmekti. İdeolojik etiketlerden hoşlanmasa da, mevcut görüşleri anarşist olarak tanımlanabilir. Troçkist yoldaşlarıyla çalışıyor. Ancak klasik Marksizmin artık biraz eskimiş olduğunu düşünüyor. İşçi sınıfıyla pek bir dayanışma hissetmiyor. Birçoğu ırkçı ve homofobik. Trump'a oy vererek bir faşisti desteklemeye çok istekliler. Marksistlerin işçi sınıfının otoriterliğe desteğini yanlış bilinç ile açıklamaları ona zayıf geliyor. Şiddet yanlısı aşırı sağcılar genellikle ilerici kesimi bastırmak için polisle işbirliği yapıyor. Sonra hayatı tamamen değişti. 2020 sonbaharında Jane'e rastladım ve Yale Hukuk Fakültesi'nde ikinci yılında olduğunu öğrenince şaşırdım. Baban çok mutlu olmalı, diye takıldım ona. Gülerek, ancak ben kurumsal bir avukat olmayacağım, dedi. Jane bana Antifa aktivizminden biraz hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Devlet düşmandı ama ırkçılarla kavga etmek, polise tuğla atmak ve dükkan vitrinlerini kırmak hiçbir yere varmıyordu. Ayrıca, Trump artık Washington'da değildi. Ama aynı eski yerleşik elitler tekrar iş başındaydı. Bidene istemiyoruz, devrim istiyoruz aşırı sol için yeni bir slogan haline gelmişti. Hukuk diploması, siyasete atılmak için bir sıçrama tahtasıdır. Jane mezun olduktan sonra, liberal, sol eğilimli bir bölgede belki savcı olarak, belki de belediye meclisi üyesi olarak bir göreve aday olmayı planlıyor. Seçilmiş bir yetkili olarak, hayatının amacını gerçekleştirmek için gerçek bir güce sahip olacak. Nihai hedef hala polis, hapishane ve devletlerin olmadığı bir dünya inşa etmek. Ancak oraya ulaşmak için önce mevcut güç yapıları içinde çalışması gerekiyor. Mao'nun meşhur sözü, siyasi gücün silah namlusundan doğduğudur. Ancak Jane, 21. yüzyılda devrimin sandıktan doğabileceğini düşünüyor. En azından bunu öğrenmeye niyetli. Diploma üretiminde aşırı artış. Üçüncü bölümde, daha az eğitimli ve daha çok eğitimli kesimlerin farklılaşan kaderlerini karşılaştırdık. İlk grubun refahı son birkaç on yılda azalırken, ikinci grubun refahı arttı. Ancak bu anlatının en büyük sorunu, ikinci grubu tek tipmiş gibi ele almasıdır. Evet, diploma sahibi sınıf ortalama olarak iyi durumda, ancak bu, tüm diploma sahiplerinin kazanan olduğu anlamına gelmez. Bu, 1950'ler ve 60'larda doğruydu, ancak bugün değil. Tam tersine. Nelerin değiştiğini görmek için, aday oyununu tekrar oynayalım. Diyelim ki, oyunun amacı %10'luk dilime girmek. Ancak aynı oyunun başka hedefler için de oynanabileceğini unutmayın, %1'e veya %0,1'e girmek, milyardır olmak veya ABD senatörü olmak. 10 sandalye bu ödülü temsil ediyor. Oyunu oynamak için bilet almanız gerekiyor. Lisans derecesi almak için öğrenim ücreti ödüyorsunuz ve 4 yılınızı harcıyorsunuz. Oyun 1950'lerin başlarında oynandığında, 18 ile 24 yaş arasındaki kişilerin %15'inden azı üniversiteye gidiyordu. Dolayısıyla, 13 veya 14 başka adayla rekabet etmek zorundaydınız. Elbette, bilet almayan özellikle zeki ve enerjik işçi sınıfından insanlar bir veya iki koltuğu kapabilirdi. Neyse ki, doğrudan rakiplerinizin birçoğu üniversiteden ayrılır veya başka şekillerde başarısız olurdu, bu yüzden yapmanız gereken tek şey doğru yolda kalmak, iyi notlar almak ve diploma almak, ve profesörlerinizin ve patronlarınızın beklentilerine uymaktı. Bu kurallara uyarsanız, bir koltuğa sahip olmanız neredeyse garantiydi. Ve çok şanssız olup en zengin %10'luk dilime giremeseniz bile, yine de oldukça iyi bir refah seviyesini garanti eden ikinci %10'luk dilime girememek için gerçekten büyük bir hata yapmış olmanız gerekirdi. Şimdiye kadar her şey yolunda. Ancak yıllar geçtikçe oyun daha da zorlaşıyor. Eğer yarışmaya 15 yıl sonra, 1966'da katılırsanız, 30 diğer adayla yarışacaksınız. 1990'a gelindiğinde, sizin grubunuzun yarısından fazlası oyundaydı, 50 oyuncu, hala 10 sandalye. Ve bugün, 18 ile 24 yaş arasındaki gençlerin 3'te 2'si üniversiteye giriyor. Ne yapabilirsiniz? 1966 yılına geri dönelim, o zamanlar gençlerin sadece yüzde 30'u üniversiteye gidiyordu. Rekabette öne geçmek için kendinizi geliştirmeniz ve daha pahalı bir bilet almanız gerekiyordu. Yani üniversiteden sonra hukuk fakültesine, tıp fakültesine veya başka bir yüksek lisans okuluna giderdiniz. Şimdi siz ve iki veya üç ileri derece sahibi kişi kolayca yerinizi alırken, Geri kalan yerler sadece lisans derecesine sahip olanlara kalıyor. Bir süreliğine her şey harika gidiyor ama başkaları da hızla durumu kavruyor. 1960 ile 1970 yılları arasında ABD üniversitelerinde verilen doktora derecelerinin sayısı 3 kattan fazla arttı, 10.000'den azdan 30.000'e 30 çıktı. Çok geçmeden, elit kesimin aşırı üretim bölgesine geri dönüyoruz, sadece biletin maliyeti de yükseldi. Biz, sandalye sayısının sabit olduğu bir oyun oynuyoruz. Gerçek dünyada ise, elbette, elit pozisyonların sayısı sürekli değişiyor. 1960'lı ve 1970'li yıllarda, üniversitelerin bebek patlaması kuşağına ders verecek profesörlere olan talebi çok yüksekti. Profesörlerimden biri bana o zamanlar üniversitelerin çok zor durumda olduğunu ve doktora derecesine sahip herkesi işe almaya razı olduklarını itiraf etmişti. 1985'te, doktora tezimi bitirirken, bugün asla işe alınmazdım demişti. Akademik bir iş aramaya başladığımda, o zamanlar yeni mezun doktora sahipleri için piyasanın zor olduğunu düşünmüştüm. Ama bugün çok daha kötü. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde, ileri derece gerektiren diğer mesleklerde büyüme yaşadı. Sputnik, Amerikan elitlerini şok etti ve bir dizi ek faktörle birlikte, Bilimsel araştırmalar için fonlarda büyük bir artışa yol açarak çok sayıda doktora mezununu bünyesine kattı. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik erişimi küresel hale gelmişti ve uluslararası şirketlerin avukat ordularına ihtiyacı vardı. Jay'in babasının altın biletini alması da bu şekilde oldu. Ancak sonunda, ileri derecelere olan bu talep artışlarının tümü azaldı, buna karşılık arz artmaya devam etti. Örneğin, 1955 ile 1975 yılları arasında hukuk fakültelerine kayıtlı öğrenci sayısı üç katına çıktı. Elit kesimin aşırı üretimi sorununa sahip olup olmadığımızı belirleyen şey, ileri derecelere sahip gençlerin arzı ile onlara olan talep, yani becerilerini gerektiren iş sayısı arasındaki dengedir. Ne yazık ki, bilindiği gibi, 2000'li yıllarda, diploma sahibi sayısı, bu diplomaları gerektiren pozisyon sayısını büyük ölçüde aşmıştı. Sosyal bilimlerde dengesizlik büyük, beşeri bilimlerde ise daha da büyük. Ancak Amerika Birleşik Devletleri, (STEM) bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında bile aşırı sayıda doktora mezunu yetiştiriyor. Popüler blog yazarı ve köşe yazarı Noah Smith, Ocak 2021'de Bloomberg Opinion için yazdığı bir yazıda, doktora mezunlarının aşırı üretiminin ABD'de yıllardır bir sorun olduğunu kabul etti. Bir yandan, daha eğitimli bir nüfus genellikle iyi bir şeydir. Ancak diğer yandan, doktora öğrencileri mezun olduktan sonra, eğitim aldıkları akademik işlerin azaldığını görüyorlar. Simit, herhangi bir akademik alandaki, tarih, antropoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, trendler için hızlı bir Google araması yapın ve kadrolu öğretim üyesi pozisyonlarında bir düşüş gösteren korkutucu rakamlar bulmanız muhtemeldir diye yazıyor. Şöyle devam ediyor. Bu durum, birçok bilim insanı adayını düşük ücretli, geçici işlerde çalışmaya mahkum ediyor. Hollywood'da büyük bir fırsat yakalamayı uman garsonlar gibi, birçoğu yıllarca aynı yerde kalıyor, Sağlık sigortasından vazgeçiyor veya derme çatma dairelerde yaşıyor, bu sırada akademik dünyanın dışında iş bulma yetenekleri zamanla köreliyor. Ancak o çok arzulanan profesörlük hayatı giderek ulaşılmaz hale gelirken, ülke doktora derecesi almaya devam etti. Kazananlar ve kaybedenler, sözde varlıklı ve eğitimli sınıfa daha yakından baktığımızda, işlerin sandığımız kadar yolunda gitmediğini görüyoruz. Popüler bir Meksika dizisinin başlığı her şeyi anlatıyor. Los ricos también lloran, zenginler de ağlar. Bugün ileri bir diploma, güvencesizliğe karşı mükemmel, hatta makul derecede etkili bir savunma değil. Aslında, prekarya terimini kamuoyunun bilincine sokan Guy Standing, diploma sahiplerini de prekarya gruplarından biri olarak görüyor. Bu grup, ilericiler hakkında şöyle yazıyor: bu kesim, ebeveynleri, öğretmenleri ve politikacılar tarafından kendilerine kariyer garantisi verileceği vaadiyle üniversiteye giden insanlardan oluşuyor. Ancak kısa süre sonra bir piyango bileti aldıklarını fark ediyorlar ve geleceksiz, bir sürü borçla mezun oluyorlar. Bu kesim daha olumlu bir açıdan tehlikeli, popülistleri destekleme olasılıkları düşük, ancak eski muhafazakar veya sosyal demokrat siyasi partileri de reddediyorlar. Sezgisel olarak, eski siyasi yelpazede veya sendikalar gibi kurumlarda göremedikleri yeni bir cennet siyaseti arıyorlar. Tarih ve Kırsis DB, bize, nitelikli prekaryanın, veya kliodinamik jargonunda, hayal kırıklığına uğramış elit aday sınıfının, toplumsal istikrar için en tehlikeli sınıf olduğunu söylüyor. İleri dereceli gençlerin aşırı üretimi, 1848 devrimlerinden 2011 Arap baharına kadar toplumsal ayaklanmaları tetikleyen en önemli faktör olmuştur. İlginç bir şekilde, farklı mesleklerin devrimci liderler yetiştirme ilimleri farklıdır. Bir öğretmeni muhtemel bir devrimci olarak düşünmeyebilirsiniz, ancak birinci bölümde karşılaştığımız Taiping isyanının lideri Hon, isyancı olmadan önce bir köy öğretmeniydi. Mao da öyleydi. Ancak en tehlikeli meslek, hukuk mesleği gibi görünüyor. Robespierre, Lenin ve Castro avukattı. Lincoln ve Gandhi de öyle. ABD'de hukuk diploması, kamu görevine giden en iyi yollardan birini sunuyor. Bu nedenle siyasi hırsları olan çoğu kişi hukuk fakültesine gidiyor. Son birkaç on yılda hukuk fakültesi mezunlarının başına neler geldiğine daha yakından bakalım. Uzun yıllardır Ulusal Hukuk İşe Yerleştirme Birliği, NALP, Hukuk Fakültesi mezunlarının elde ettiği başlangıç maaşları hakkında veri topluyor. 1991 yılında, bu dağılım özellikle dikkat çekici değildi. En yaygın maaşı yansıtan 30 bin dolarlık bir zirve vardı. Dağılımın sol kuyruğu kısaydı ve 20 bin dolardan daha düşük maaş yoktu. Sağ kuyruk daha uzundu ve 90 bin dolarda bir kesintiye uğruyordu. Wilfredo Pareto'nun ilk kez belirttiği gibi, gelir dağılımlarının uzun sağ kuyruklara sahip olması oldukça tipiktir. Bu da maaşlar arttıkça, bu tür yüksek gelirli kişilerin daha nadir hale geldiğini gösterir. 1996'da sağ kuyruk biraz şişti, ancak dağılımın şeklinde niteliksel bir değişiklik olmadı. Eğri hala tek bir tümse sahipti. Büyük kırılma 2000 yılında yaşandı. Aniden, ana zirvenin sağında ikinci bir zirve belirdi. Ana zirve biraz sağa kaydı, ancak 40 bin dolarda merkezlendi. Yeni zirve ise tam tersine, çok daha sağa kaydı ve 125 bin dolarda merkezlendi. 10 yıl sonra, sol zirve biraz daha sağa kaydı ve 50 bin dolarda merkezlendi, ancak sağ zirve 160 bin dolara kadar yükseldi. 2020 mezunları için, Sol şişkinlik biraz düzleşti ve bildirilen maaşların çoğu 45.000 ila 75.000 dolar arasındaydı ve bildirilen maaşların %50'sini oluşturuyordu. Ancak sağdaki zirve artık 190.000 dolardaydı ve dağılımın sadece %20'sinden biraz fazlasını oluşturuyordu. İki zirve arasında çok az maaş vardı. Ortalama maaş 100.000 dolardı. Ancak bu rakam anlamsız çünkü hukuk fakültesi mezunlarının %2, sinden azı bu kategoriye giriyordu. İşte hırs oyununun uç noktalara itildiğinde ortaya çıkan hali. Sağdaki zirvede yer alan ve 190 bin dolarlık maaş alan %20'lik kesim, yerleşik elitlere katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Soldaki grupta yer alan ve 45 bin ile 75 bin dolar arasında kazananlar ise zor durumda. 2020 yılında hukuk fakültesi mezunlarının yarısının 160 bin dolar veya daha fazla borç biriktirdiğini, dörtte birinin 200 bin dolar borcu olduğunu, göz önünde bulundurursak, bu kişilerin çok azı elitlerin saflarına girebilecek. Bunun yerine, çoğu borç ve amansızca biriken faizler altında ezilecek. Amerika'daki hukuk fakültesi mezunlarının çoğunu güvencesiz işçi sınıfının üyeleri olarak düşünmek garip gelebilir, ama durum tam olarak böyle. Belki de kurgusal kahramanımız Jane'in bu oyunu oynamayı reddetmesi akıllıca bir hareketti. İğneye iplik nasıl geçirilir? 2004 yılında yayımlanan ve öngörülü bir kitap olan Hile Kültürü, neden daha fazla Amerikalı ilerlemek için yanlış yollara başvuruyor, da David Colahan, 1980'lerden başlayarak sınırsız rekabeti, patlayan eşitsizliği ve kazananın her şeyi aldığı zihniyeti serbest bırakan kültürel değişimin sonuçlarını analiz ediyor. Kurumsal skandallar, doping yapan sporcular, intihal yapan gazeteciler ve sınavlarda kopya çeken öğrenciler hakkında yazıyor. Hile yaygınlaşmış, derin bir ahlaki krize dönüşmüştü. Hiledeki artışın, günümüzde Amerika'da derin bir kaygı ve güvensizliği, hatta umutsuzluğu, Zenginler arasındaki kibiri ve sıradan insanlar arasındaki alaycılığı yansıttığı argümanı, bu bölümün ele aldığı birçok konuyla örtüşüyor. Özellikle elitlerin aşırı üretiminin aşındırıcı etkileri üzerine Kolahan şöyle yazıyor. Son 20 yılda varlıklı kesimin sayısı arttıkça, eğitimde her türlü avantajdan yararlanan çocukların sayısı da arttı. Artan rekabet ise, daha fazla ebeveyni çocuklarına ekstra bir avantaj sağlamak için daha fazla para harcamaya ve daha fazla tabiz vermeye zorladı. ABD toplumunun üst kademelerinde adeta bir akademik silahlanma yarışı yaşanıyor. Ancak en kahramanca ya da ahlaksızca çabalar bile üstün bir avantajı garanti etmiyor. 2004'ten beri durum daha da vahim bir hal aldı. Caitlyn Filanahan, Nisan 2021'de The Atlantic'ta yayınlanan özel okullar gerçekten ahlaksız hale geldi başlıklı makalesi için, özel okullar ve öğrencilerin velileri arasındaki ilişkiyi inceleyen psikolog Robert Evans ile röportaj yaptı. Evans, filanagana şunları söyledi, son birkaç yılda değişen şey, velilerin amansızlığı. Çoğunlukla kötü davranmıyorlar, sadece pes etmiyorlar. Birçoğu çocuklarının bir şekilde geride kaldığı korkusundan kurtulamıyor. Çocukları üst sınıflara geldiğinde veliler öğretmenlerin, koçların ve danışmanların tamamen Harvard'ın karşı koyamayacağı bir not dökümü oluşturmalarına odaklanmasını istiyorlar. Evans Flanagan'a şunları söyledi: "Bu tür velilerin istedikleri sonuç hakkında bir fikirleri var. İş hayatlarında bunu elde edebiliyorlar." Çalışanlarla çevrililer, işleri personellerine devredebiliyorlar. Bu velilerin eylemlerinin altında yatan ekonomik kaygı hakkında filan şöyle yazıyor. Bu ebeveynler neden bu kadar çok güvenceye ihtiyaç duyuyor? Çocuklarını en iyi programlara, anaokulundan üniversiteye kadar, iğne deliğinden geçirmek giderek zorlaşıyor. Ama mesele bundan daha fazlası. Ebeveynler, çocuklarının kendilerinden daha kasvetli bir ortama adım atacakları hissine kapılıyorlar. Acımasız, kazananın her şeyi aldığı ekonomi onları etkilemeyecek, çünkü onlar bu durumdan muaf tutulmuş durumdalar. Ancak çocuklarının ekonomiden etkileneceğinden ve iyi bir eğitimin bile onlara profesyonel bir kariyer sağlamayacağından korkuyorlar. 2019'da, üniversiteye giriş rüşvet skandalı Stanford, Georgetown ve de dahil olmak üzere önde gelen üniversiteleri sarmıştı. Buradaki temel dinamik, adayların rekabet oyunlarının son aşamalarına doğru ilerledikçe yaşananlara tamamen genel bir nitelik taşıyor. Daha hafif versiyonlarının aksine, aşırı rekabet en iyi adayların, pozisyonlara en uygun adayların seçilmesine yol açmaz. Aksine, oyunun kurallarını, toplumun işlevsel bir şekilde nasıl işlediğini yöneten sosyal normları ve kurumları aşındırır. İşbirliğini yok eder. Liyakat sisteminin karanlık yüzünü ortaya çıkarır. Az sayıda kazanan ve çok sayıda kaybeden yaratır. Ve bu başarısız elit adaylardan bazıları, kendilerini yetiştiren adaletsiz sosyal düzeni yıkmaya motive olmuş radikalleşmiş karşı elitlere dönüşür. Ve bu da bizi radikalleşme konusuna getiriyor. İdeolojik manzaranın parçalanması, şu ana kadar, toplumsal istikrarsızlığın yapısal demografik güçlerine, özellikle de halkın yoksullaşmasına ve elitlerin aşırı üretimine odaklandım. Bunlar yapısal faktörlerdir çünkü halk ve elitler, veya daha az eğitimli ve daha eğitimli, arasındaki ve elitlerin farklı kesimleri arasındaki ayrımlar gibi toplumsal yapılarla ilgilidirler. Demografiktirler çünkü farklı nüfus gruplarının sayılarındaki ve refahındaki değişiklikleri takip ederiz. Yapısal demografik teori, isyanları, devrimleri ve iç savaşları anlamamıza yardımcı olduğu için kliodinamik biliminin önemli bir parçasıdır. Bu teori ilk olarak tarihsel sosyolog Jack Goldstone tarafından formüle edilmiş ve daha sonra Andrei Korotayev, ben ve diğer meslektaşlarım tarafından geliştirilip açıklanmıştır. Ancak, devrim ve devlet çöküşünün yapısal incelemeleri, ideolojik ve kültürel faktörleri ihmal etmeleri nedeniyle sıklıkla eleştirilmiştir. Buna karşılık, kliodinamiğin amacı, demografik, ekonomik, sosyal, kültürel veya ideolojik olsun, tarihin tüm önemli güçlerini bütünleştirmektir. Örneğin, evliliği düzenleyen sosyal normlar, çok eşlilik ve tek eşlilik gibi toplumun temel özelliklerinin, Ekonomik yükseliş ve düşüş döngülerinin karakteristik uzunlukları üzerinde temel bir etkisi olduğunu gördük. Bölüm 2 Sorun şu ki, günümüz ikliminde, ideoloji rakip elit gruplar tarafından silah haline getirildiğinde, bu konudaki herhangi bir tartışma mayın tarlasına girmek gibidir. Toplumsal çöküşte ideolojinin rolünü incelemenin daha kavramsal bir zorluğu, Rakip elit grupların benimsediği ideolojilerin bilişsel içeriğinin zaman içinde ve dünyanın farklı bölgeleri arasında oldukça değişken olmasıdır. 16. ve 17. yüzyıllardaki Avrupa iç savaşlarında, ideolojik savaşların belirleyici özelliği din olmuştur, örneğin, Fransız din savaşlarında Huguenotlar ile Katolikler arasındaki mücadele gibi. Büyük Çin köylü isyanları da genellikle Hristiyanlık ve Çin halk dininin unsurlarını sentezleyen Taiping inancı, bölüm 1 gibi dini hareketlerden ilham almıştır. Devrimler çağından itibaren, radikal ideolojiler, en azından Avrupa'da, dini değil, seküler olmuştur. Dahası, birçok devrimci hareketin ideolojik içeriği, yeterince uzun sürerse, evrim geçirme eğilimindedir. Devrimler ve isyanlar üzerine yaptığı çığır açıcı çalışmasında Jack Goldstone, ideolojinin rolünü tanımlamanın zorluklarından birinin, oldukça akışkan olma eğiliminde olmasından kaynaklandığını belirtir. Goldstone'un yazdığı gibi, ideoloji devrimci liderlerin niyetleri ve eylemleri için net bir rehber sağlayamaz, çünkü pratikte devrimciler değişen koşullara yanıt olarak sık sık pozisyonlarını değiştirdiler. Ve birçok durumda, devrimci mücadelenin iniş çıkışları öngörülemeyen sonuçlar doğurdu. İngiliz-Püritenler bir azizler topluluğu yaratmayı amaçladılar. Ancak iç savaşlar sona erdiğinde İngiltere askerlerin egemen olduğu bir topluluk haline geldi. Devrim üzerine çalışan bir diğer bilim insanı Deda Skocpol'da benzer şekilde şu sonuca varır, ideolojilerin bilişsel içeriğinin, Herhangi bir anlamda, devrimlerin sonuçlarına dair öngörücü bir anahtar sağladığı iddia edilemez. Goldstone'u takip ederek, toplumlar krizlere girerken ve krizlerden çıkarken ideolojik evrimin üç aşamasını ayırt edebiliriz. Birinci aşama veya kriz öncesi aşama, devletin çöküşüne yol açan dönemde, devlet farklı elit gruplardan gelen çok sayıda ideolojik meydan okumayla karşı karşıya kalır ve kontrolü elinde tutmaya çalışır. İkinci aşamada, eski rejim tamamen meşruiyetini kaybettiğinde, ki bu genellikle devletin çöküşüyle sonuçlanır, yeni bir otorite tekeli kurmayı amaçlayan çok sayıda rakip, üstünlük için kendi aralarında mücadele eder. Son aşamada, bir grup rakiplerine üstünlük sağladığında ve devlet üzerindeki otoritesini istikrara kavuşturmaya çalıştığında, yeniden yapılandırılmış siyasi, dini ve sosyal kurumların rutin kabulünü sağlamaya odaklanır. Kriz öncesi dönemlerin neredeyse evrensel bir özelliği, ideolojik manzaranın parçalanması ve devlet kurumlarının rutin kabulünün altında yatan elit ideolojik uzlaşmanın bozulmasıdır. Destekçiler kazanan bazı inançlar radikaldir, çünkü toplumu yeni ve daha iyi bir şekilde yeniden şekillendirmeyi amaçlarlar. Diğerleri ise gelenekçidir, hayali bir altın çağı yeniden kurmak için geçmişe bakarlar. Ancak, böyle bir muhafazakar teşhis kolayca radikal eylemlere yol açabilir. Ülkenin yanlış yöne gittiği ve toplumun son derece adaletsiz ve büyük ölçüde eşitsiz hale geldiği, sadece sıradan insanlar ve elitler arasında değil, aynı zamanda elitler arasındaki kazananlar ve kaybedenler arasında da, genel bir algı olduğundan, sosyal adaleti yeniden tesis ederek işleri düzeltme çağrıları büyük ilgi görür. Bir diğer genel özellik ise, bölücü mezhepçi ve kimlikçi ideolojilerin birleştirici olanlara üstün gelmesi ve bize çağlar boyu süren anlaşmazlıklar getirmesidir. İdeolojik parçalanma ve siyasi kutuplaşma sürecini nicel yöntemlerle incelemek bu nedenle zordur. Neyse ki, siyaset bilimciler çok faydalı bazı yaklaşımlar bulmuşlardır. Keith Paul ve Howard Rosenthal, daha sonra Nolan McCarthy'nin de katılımıyla, Amerikan Cumhuriyeti'nin başlangıcından itibaren tüm kongre üyelerinin siyasi eğilimlerine ilişkin büyük bir veri seti topladılar. Her kongre üyesini, bir ucunda muhafazakarların, diğer ucunda liberallerin yer aldığı ve aradaki boşluğun ılımlılarla doldurulduğu bir spektrumda bir konuma yerleştirdiler. Siyasi kutuplaşmanın bir ölçüsü, her kongre için, yani her iki yılda bir, hesaplanan, İki büyük partinin, bugünkü Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ile 19. yüzyıldaki Demokratlar ve Whigler ortalama puanları arasındaki mesafedir. Bu analizin sonuçlarını grafiksel olarak gösterdiğimizde, ABD'deki siyasi kutuplaşmanın uzun vadeli dinamiklerinin iki büyük döngüden geçtiğini gözlemliyoruz. İlk olarak, siyasi kutuplaşma 1800 civarındaki orta derecede yüksek seviyelerden 1820'lerde çok düşük seviyelere geriledi. Partizan çekişmedeki bu düşüş, kabaca James Monroe'nun başkanlığıyla, 1817 ile 1825, aynı döneme denk gelen iyi duygular dönemi olarak bilinir. 1830'dan sonra kutuplaşma arttı ve yaklaşık 1850 ile 1920 arasındaki dönem, Siyasi elitler arasında çok yüksek derecede parçalanma ile karakterize edildi. Ancak 1920'ler ve 1930'larda siyasi elitler bir araya geldi ve kutuplaşma tekrar hızla azaldı. Yeni düzen ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kutuplaşma derecesi bir başka minimuma ulaştı. Böylece savaş sonrası 3-10 yıl nispeten konsolide olmuş elitler ile karakterize edildi. Bu dönemde, kongredeki demokrat ve cumhuriyetçilerin liberal muhafazakar puanları arasında geniş bir örtüşme vardı. 1950'ler, ABD'de ideolojik uzlaşmanın zirve noktasıydı. Bu uzlaşma, emek, sermaye ve devlet arasında işbirliğiyle karakterize edilen, insan yüzlü bir kapitalizme sıkı bir bağlılığı içeriyordu. Serbest piyasa ekonomisine ve demokratik yönetime genel destek, Sovyetler Birliği ile soğuk savaş çatışmasıyla pekişti. Ülke, kültürel olarak homojen bir W.A.S.P.H.N.M. elit tarafından yönetiliyordu. W.A.S.P.H.N.M., Beyaz Anglo-Sakson protestan heteronormatif erkek anlamına gelen yeni bir kısaltmamdır. Ancak, 1970'lerde bu örtüşme azaldı ve kutuplaşma arttı. 2000'lerin başlarında, cumhuriyetçi ve demokrat dağılımları arasında büyük bir uçurum açıldı. Açık olmak gerekirse, bu tür ideolojik tek düzelik boğucu gelebilir ve birçok insan bu WASP-HNM egemenliğindeki uzlaşmanın dışında acımasızca bırakıldı. Dahası, istikrar ve uzlaşma, eğer istikrar sağlanan şey adaletsiz bir rejim ise, mutlaka erdem değildir. Bu dönemde dışlanmış kimlik gruplarına empati duymamak acımasızlık olurdu ve son 50 yılda birçok önemli alanda kaydedilen ilerlemeyi görmezden gelmek yanlış olurdu. Aynı şekilde, 1820'lerin düşük kutuplaşma dönemi, yakın zamanda önceki sakinlerinden arındırılmış Amerikan güneyinin verimli topraklarında, isteği dışında bir köle çalışma kampında tutulan bir işçi için bir teselli değildi. Ancak burada asıl nokta, bu eğilim hakkında bir değer yargısında bulunmak değil, sadece onu not etmektir. Savaş sonrası ideolojik uzlaşmanın bozulması. McCarthy, Paul ve Rosenthal'ın yöntemi, tüm ABD'li politikacıları tek bir muhafazakar liberal spektrumda konumlandırıyor. Ancak 2010'lu yıllarda ideolojik parçalanma süreci daha da aşırı hale geldikçe, bu tek boyutlu sınıflandırma artık yeterli olmadı. 2016'da Trump'ın seçilmesi, Cumhuriyetçi Parti'yi iki fraksiyona böldü, Trump karşıtı fraksiyonun başında eski muhafızlar, ki bunlar ironik olmayan bir şekilde sadece isim olarak Cumhuriyetçi veya R.I.N.O'lar olarak etiketlendi, yer alıyor. Benzer şekilde, Demokrat Parti içinde de merkezciler ve solcular arasında büyük ve giderek büyüyen bir fay hattı var. İdeolojik parçalanma artık o kadar ilerledi ki, hiçbir sınıflandırma şeması işe yaramaz görünüyor. Siyasi grupları ve eylem önerilerini motive eden fikirlerin çeşitliliği çok fazla. Fikirler gelişi güzel bir şekilde birleştiriliyor ve yeniden birleştiriliyor. Yeni hareketler, yeni yeni sağ, aşırı sağ, hafif aşırı sağ ortaya çıkıyor, kısa süreliğine öne çıkıyor ve sonra kayboluyor. Dahası, radikal ideolojilerin egemen olduğu yeni bir çağa girdik. Popüler tanımıyla radikal siyaset terimi, genellikle sosyal değişim, yapısal değişim, devrim veya radikal reform yoluyla bir toplumun veya siyasi sistemin temel ilkelerini dönüştürme veya değiştirme niyetini ifade eder. Günümüzün ideolojik manzarasını anlamak için, bunun zıttı olan iyi duygular dönemi ikiden başlamak faydalı olacaktır, bu dönemde Amerika'yı yöneten elitler arasında dikkat çekici bir fikir birliği vardı. Bu ideolojik uzlaşmayı savaş sonrası uzlaşma olarak adlandıracağım. Bu uzlaşma, yeni düzenin sağlamlaştırıldığı 1937'den başlayarak 2. Dünya Savaşı ve 1950'ler, zirve, boyunca ve 1960'ların başlarına kadar yaklaşık 30 yıl sürdü. Kültürel açıdan bakıldığında, savaş sonrası uzlaşmanın şu unsurlarını belirleyebiliriz. Normatif aile, genellikle kilisede veya başka bir dini kurumda kutsanmış bir birlikteliğe sahip bir erkek ve bir kadından ve onların çocuklarından oluşuyordu. Alternatif yaşam tarzları sürdüren insanlar büyük ölçüde bunu gizlice yapmak zorunda kalıyorlardı. Cinsiyet rolleri açıkça tanımlanmıştı, erkekler evin geçimini sağlayan, Kadınlar ise ev işleriyle ilgilenen kişilerdi. Savaş sonrası konsensus, doğal bedeni yapay olarak değiştirme girişimlerinin neredeyse tamamına karşı çıkıyordu. Dövme ve vücut piercingi gibi hafif olanlardan, ayak bağlama ve hadım etme, hadımlar yaratmak için, gibi daha şiddetli olanlara kadar çoğu vücut modifikasyonu, yalnızca medeniyetsiz yabancıların yaptığı şeyler olarak kabul ediliyordu. Bu kuralın önemli bir istisnası vardı. Erkek genital mutilasyonu sünnet sadece izin verilen değil, aynı zamanda normatif bir uygulamaydı. Kürtaj şiddetle caydırılıyordu ve çoğu eyalette yasa dışıydı. Güney eyaletlerindeki Jim Crow yasaları da dahil olmak üzere kurumsallaşmış ırkçılık, siyah Amerikalıları temelde ikinci sınıf vatandaş haline getirdi ve onları savaş sonrası uzlaşmanın kazanımlarının çoğundan mahrum bıraktı. W.A.S.P.H.N.M. elitinin büyük çoğunluğu protestan olsa da, ABD'de resmi bir din yoktu. Bununla birlikte, bir kiliseye, sinagoga, camiye veya başka bir dini mezhebe mensup olmak normatif bir durumdu. Boşanma, seçilmiş yetkililer için son derece sorumluydu, ateizm ise görevden uzaklaştırma nedeniydi. Savaş sonrası konsensusun laik ideolojisi bazen Amerikan inancı olarak da adlandırılır. Bu ideolojinin temel unsurları demokrasi, ilkeleri anayasada yer almaktadır, serbest piyasa ekonomisi ve Amerikan vatanseverliğidir. Ekonomik açıdan bakıldığında, ABD açıkça kapitalist bir ülke olmasına ve Komünist Parti'yi baskı altına almasına rağmen, pratikte İskandinav modeline benzer şekilde sosyal demokrat hatta sosyalist bir ülkeydi. Savaş sonrası mutabakat aşağıdaki ekonomik unsurları içeriyordu. Güçlü işçi sendikalarına destek. Asgari ücreti enflasyondan daha hızlı artırma taahhüdü. Son derece kademeli vergilendirme sistemi, en yüksek gelirler üzerinden %90'ın üzerinde vergi alınıyor. Evrensel emeklilik maaşları, sosyal güvenlik, işsizlik sigortası ve engelli veya muhtaç çocuklar için sosyal yardım gibi sosyal refah sistemine destek. İşçileri destekleyen ve kültürel homojenliği teşvik eden düşük göçmenlik rejimi. Bu kategoride ekonomik ve kültürel konular örtüşmektedir. Bu listeye göz attığımızda ideolojik manzaranın ne kadar değiştiği şaşırtıcı. Kültürel kesinlikler 1960'lardaki savaş karşıtı ve sivil haklar hareketlerinin sonucu olarak yıkılmaya başladı. Ekonomik temeller 1970'lerden itibaren neoliberal ekonominin saldırısı altında çöktü. Buna bir sonraki bölümde geri döneceğim. Ancak 2020 itibariyle Savaş sonrası konsensusun yerini, elitlerin ve nüfusun ezici çoğunluğu tarafından kabul edilecek benzer şekilde tutarlı bir şey almadı. Amerikalıların çeşitli sorulara ilişkin tutumlarını araştıran sosyolojik verileri kullanarak, ideolojik spektrumda bir orta nokta medyan konum tanımlayabiliriz, ancak bunun etrafında çok büyük bir varyans var. Dahası, günümüzde ideolojik orta yol olarak kabul edilen her şeye meydan okuyan tek bir radikal inanç yoktur. Aksine, dinamik bir radikal fikirler çokluğu vardır ve daha eğitimli gençler içindeki farklı ideolojik gruplar tarafından kabul edilen fikirler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Aşırı sol kesimde, kendini adamış devrimciler, antifaşistler, anarşistler ve birkaç eski tarz komünist bulunur. Sayısal olarak bu küçük bir gruptur, ancak aşırılıkçılar ile bir sonraki, çok daha büyük kategori arasında keskin bir sınır yoktur. Bunlar, şehir ayaklanmalarının şiddetinden uzak duran ancak aşırılıkçıların hedeflerini az ya da çok destekleyen veya ilerici sol davaların bir kısmını, hepsini değil, destekleyen aktivistlerdir. Büyük hükümet karşıtı gösterilere katılırlar ve polis tarafından tutuklanan Antifa üyelerinin kefaletini ödemek gibi aşırı sol davalara bağışta bulunurlar. Bu grupta, sol davalardan özellikle motive olmayan veya hiç motive olmayan ancak bunu itiraf etmek istemeyen ve bu nedenle kamuoyunda onları destekleyen bir sonraki kategoriye geçer. 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarına bakılırsa, Üniversite öğrencilerinin %80'inden fazlası Biden'e oy verdi, bu da bize sol görüşlü veya sol eğilimli olanların oranına dair kabaca bir tahmin veriyor. Geri kalanların çoğu özellikle politik görünmüyor ve kampüsteyken genellikle sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Son, küçük grup ise çeşitli üniversite cumhuriyetçi kulüplerinde yer alan ve sol görüşlere açıkça karşı çıkan sağcı radikallerden oluşuyor. Bu spektrum, daha eğitimli gençler arasında kültürel konulardaki ideolojik pozisyonların çeşitliliğinin kaba bir yaklaşık gösterimidir, en iyi ihtimalle. Sol kanat radikalleri, toplumu savaş sonrası konsensustan daha da uzaklaştırmak istiyorlar. Sağ kanattaki gelenekçiler ve muhafazakarlar ise ona geri dönmeyi istiyorlar ki bu, birçok konuda, solun savunduğu her şeyden daha radikal bir öneridir. Ayrıca, hem solun hem de sağın son derece parçalanmış olduğunu ve her iki kanat içinde de sol-sağ çatışmalarından daha yoğun olabilecek kültür savaşları olduğunu da unutmayın. Ekonomik konulardaki farklı görüşler durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Kurgusal karakterimiz Jane, baskıcı ve adaletsiz ABD rejimini ortadan kaldıracak bir devrim istiyor. Bir süre Trump kampının baş ideoloğu olan Steve Bannon da kendini devrimci olarak görüyor, her şeyi yerle bir etmek ve bugünkü kurulu düzeni tamamen yok etmek istiyorum. Devrimci olmayan senatör Bernie Sanders ise Demokrat Parti'nin kurulu düzenini işçi sınıfına sırt çevirmekle suçluyor ve demokratları Amerika'nın işçi sınıfı için mücadele etmeye ve güçlü şirket çıkarlarına karşı durmaya odaklanan büyük bir rota değişikliği yapmaya çağırıyor. Aşırı sağın, bazı kısımları, ve aşırı solun, bazı kısımları, Ekonomik konulardaki bu yakınlaşması sadece ABD'ye özgü değil. Fransa'da Marine Le Pen ve Jean-Luc Mélenchon, işçi sınıfları hakkında konuşurken oldukça benzer bir dil kullanıyorlar. Siyasi girişimciler olarak karşı telitler. Sağcı aktivistler, solcu radikaller ve en azından pasif olarak solcu davaları destekleyen öğrencilerin çoğunluğu tarafından sayıca büyük ölçüde geride bırakıldıkları için kampüste dezavantajlı konumda olma eğilimindedirler. Ancak sağcılar mezun olduktan sonra önemli bir avantaj elde ederler. Bu avantaj, işçi sınıfı, daha az eğitimli seçmenler arasında destek mobilize etme kapasiteleridir. Kriz dönemlerinde sık görülen bir durum elit siyasi girişimcilerin, ideolojik gündemlerini ve siyasi kariyerlerini ilerletmek için elit olmayan nüfusun yüksek kitlesel seferberlik potansiyelini kullanmalarıdır. Bunun en büyük tarihi örneği, geç Cumhuriyet Roma'sında Popülist Parti'yi, Latince Populares, Kur'an Tiberius ve Gaius Gracchus'tur. Donald Trump da elbette 2016'da başkanlığa yükselmek için popülist stratejiyi kullandı. 2022'de en canlı örnek, Georgia'dan ABD temsilcisi Marjorie Taylor Greene'dir. Yaygın olarak MTG olarak bilinen Greene, Trump'ın 2016 stratejisinden aldığı dersleri açıkça içselleştirmiştir. Görünüşe göre, ne kadar uçuk olursa olsun, desteklemediği hiçbir aşırı sağ komplo teorisi yok. Temsilciler Meclisi üyelerinin oylamasıyla tüm komite görevlerinden alındı ve kişisel Twitter hesabı kapatıldı. Ancak bu tür iptal girişimlerinden besleniyor gibi görünüyor ve açıkça Kongre'den daha yüksek bir hedefe odaklanmış durumda. Bu bölümün başında yer alan kurgusal karakterimiz Jane, Amerika'nın daha eğitimli gençliğinin tipik bir üyesi değil. İdeolojik olarak ve mesleki olarak hukuk diploması için eğitim görürken bile kendini devrimci bir ruha adamış olduğu için aşırı sol görüşte yer alıyor. Bununla birlikte yaşam yolculuğu Diğer eğitimli gençlerin, hatta özellikle sağcı aktivistlerin, yaşam yolculuğunu şekillendirmeye devam eden aynı sosyal güçler tarafından şekillendirildi. Yaşam yolculuğu ayrıca, geçmişteki ve diğer ülkelerdeki birçok ünlü devrimci ve radikalin izinden gittiği için de ilginçtir. Ondan önceki isimler arasında Bernardine Dorn, Katie Bautin ve Susan Rosenberg gibi Weather Underground üyeleri vardı. Ancak 1970'lerin Amerikalı radikalleri, devrim için yapısal koşullar mevcut olmadığı için arzuladıkları devrimi tetikleyemediler. Rosenberg anılarında bunu açıkça kabul ediyor. Diğer ünlü elit karşıtı devrimciler, Robespierre, Hon, Lenin, Rosa Luxemburg, Mao, Castro devrimler gerçekleştirmeyi başardılar. Belki de doğru zamanda doğru yerlerde bulunma ve istikrarsızlığın yapısal etkenlerinin son hızda işlediği ülkelerde yaşama şansına sahip oldular. Sonuçta, herlenin için bir Bolşevik parti olmak zorundaydı. Ve Bolşevikler, diğer radikal grupların, anarşistler, menşevikler, bund, sosyalist devrimciler ve benzeri, bulunduğu bir ekosistemin parçasıydı. En önemlisi, tüm bu radikal gruplar, Tıpkı suda yüzen balıklar gibi, destekleyici sosyal çevrelerde yüzüyorlardı. Rus anarşist Vera Zasulich, 1878'de St. Petersburg valisini vurduktan sonra, ilerici entelyansiyanın kahramanı oldu. Sempatik bir jüri onu beraat ettirdi. Weather Underground'ın 50 yıl önce böyle bir kamuoyu desteği yoktu. Ancak ABD'deki yapısal koşullar bugün çok farklı, 1970'lerin ABD'sinden ziyade, 19. yüzyıl sonlarındaki Rusya gibi devrim öncesi diğer toplumlara çok daha yakın. Devrim kendi çocuklarını yutuyor. Gerçek sokak çatışmaları da dahil olmak üzere en görünür çatışmalar sağ ve sol aşırılıkçılar arasında olsa da, hem sol hem de sağ içinde o kadar çok bölünme ve iç çekişme var ki, bu geniş gruplaşmalar tutarlı partiler olarak ele alınamaz. Her halükarda, inançların bilişsel içeriğinin önemi azdır. Önemli olan bölünme ve çatışmadır. 2022 itibarıyla devletin hala çok sayıda karşı elit rakip karşısında ideolojik manzarayı kontrol altında tutmak için mücadele ettiği kriz öncesi aşamadan, çok sayıda rakibin kendi aralarında üstünlük için mücadele ettiği bir sonraki aşamaya açıkça geçiş halindeyiz. Ilımlılığı ve elit içi işbirliğini vurgulayan eski rejim değerlerine hala bağlı olan politikacılar emekli oluyor veya daha aşırı görüşlere sahip rakiplerine karşı seçimleri kaybediyor. Bugünün ideolojik merkezi, sarı şerit ve ölü armadillolar dışında neredeyse ıssız olan Teksas'taki bir köy yoluna benziyor. Merkezin çöküşü sonucunda, ideolojik iç çekişme, eski rejime karşı veya onu savunmak için, mücadeleden farklı elit gruplar arasındaki mücadeleye kayıyor. İdeolojik farklılıklar artık elit içi çatışmalarda hem yerleşik elitlerin üyelerini alaşağı etmek hem de rakip adayların önüne geçmek için bir silah olarak kullanılıyor. Birçok gözlemci, adeta yoktan var olmuş gibi görünen iptal kültürünün yoğunluğuna şaşırdı. Ancak bu tür acımasız ideolojik mücadeleler, her devrimin ortak bir aşamasıdır. Hem kendi ülkesi Cenevre'de 1782'de hem de Fransa'da 1789'da olmak üzere iki devrimi yaşama talihsizliğine sahip olan Jacques Mallet-Dupan, bu gözlemi bir özdeğiş olarak formüle etti, Satürn gibi, devrimde kendi çocuklarını yutar. Bu, isyanların, devrimlerin ve iç savaşların en önemli itici gücü olan elitlerin aşırı üretiminden kaynaklanan, esasen matematiksel bir kesinlik olan gerekli bir sonuçtur. İstikrarın geri dönmesi için, elitlerin aşırı üretiminin bir şekilde ele alınması gerekir, tarihsel olarak ve tipik olarak, fazla elitlerin katliam, hapis, göç veya zorunlu ya da gönüllü aşağı doğru sosyal hareketlilik yoluyla ortadan kaldırılmasıyla. Bugün Amerika'da, kaybedenlere en azından şimdiye kadar daha hafif muamele ediliyor. W.A.S.P.H.N.M. elitlerinin yönettiği eski rejimin meşruiyeti büyük ölçüde azalmıştır. Geçiş yapmakta olduğumuz ideolojik savaşların ikinci aşamasının sosyal mantığı, daha fazla radikalleşmeyi körüklemektedir. Rakip gruplar arasındaki mücadelede, suçlamaları tırmandırmaya istekli olanlar, ılımlı olanlara karşı kazanır. Kaybedenler kenara itildikçe, savaş alanı değişir. Birkaç yıl önce radikal görünen bir fikir, daha fazla ideolojik savaşın zemini haline gelir. Aynı mantık, ideolojik yelpazenin hem sol hem de sağ uçlarında işler. Komünist Manifesto, proleterlerin kaybedecek hiçbir şeyleri yok, zincirlerinden başka diye ilan eder. Ancak eski Marx'ın yanıldığı ortaya çıktı. Başarılı devrimleri yönetenler sefalet içindeki proleterler değil. Gerçekten tehlikeli devrimciler, ayrıcalıklara, eğitime ve bağlantılara sahip olup geniş ölçekte etki yaratabilen, Hayal kırıklığına uğramış elit kesimdir. Yeni mezun gençlerin azınlıkta kalan ve hemen elit pozisyonlara girenleri bile, örneğin 190 bin dolarlık maaş alan hukuk fakültesi mezunlarının %20'si, genel güvensizlik duygusu nedeniyle mutlu değillerdir. Eğitimli perekarie olmaya mahkum olan ve kaybedecek hiçbir şeyleri olmayan, sadece güvencesizlikleriyle boğuşan gençlerin oranı giderek artmaktadır. Bölüm 5. Yönetici sınıf. Andy ve Clara. Clara, bir teknoloji dergisi için Andy ile röportaj yaparken tanıştı. Bu, Andy'nin ilk milyarını kazanmasından yıllar önce, genç bir girişimci olduğu zamandı. Birlikte çıktılar, sonra birlikte yaşamaya başladılar ve sonunda evlendiler. Andy'nin matematik ve mühendislik dehası ile Clara'nın sosyal becerileri ve muhakeme yeteneği onları harika bir ekip haline getirdi. Clara'nın ailesi, Orta Amerika'dan yoksul göçmenler olarak Amerika'ya geldi. Bir restoran açmak ve onu başarılı bir işletmeye dönüştürmek için çok çalıştılar. Clara gençken sık sık mutfakta veya garsonlukta yardım ederdi. Liseden sonra UCLA'ye gitti ve orada gazetecilik okudu. Andy, Orta Avrupa'da büyüdü. Her iki ebeveyni de bilim insanıydı. Babası fizikçi, annesi ise biyologdu. Küçük yaşlardan itibaren matematiğe büyük bir yetenek gösterdi. Üniversiteye gitme zamanı geldiğinde, hedeflerini yüksek tuttu ve MIT, Caltech ve Stanford dahil olmak üzere birçok önde gelen Amerikan okuluna başvuruda bulundu. Burs aldıkları ve kasvetli kışları geride bırakmak istediği için Stanford'u seçti. Anne ve babasının izinden gitmemeye karar verdi ve girişimci olmayı seçti. Stanford'dan iki arkadaşıyla birlikte kurduğu ilk girişimi, üstün başarıyla mezun olmadan önce bile faaliyete geçmişti. Ardından başka girişimler geldi, bu süreçte Andy, Silikon Vadisi'nde çok başarılı olan ve kendisine büyük miktarda para kazandıran iki şirketin baş teknoloji sorumlusu olarak görev yaptı. Şimdi ise, büyük bir şirkete dönüşen girişimlerinden birinin CEO'su, zenginlikle birlikte sorumluluk da gelir. Birkaç yıl önce Clara ve Andy, cömertçe bağış yaptıkları bir hayır vakfı kurdular. Vakıfları çeşitli ilerici davaları destekliyor. İkisinin de tutkuyla bağlı olduğu konulardan biri de göçmenlik. Clara'nın ailesi ve Andy, Amerikan rüyasının peşinde ABD'ye geldiler ve bu onlar için çok iyi sonuç verdi. Büyük hayaller kuran ve çok çalışan diğerlerinin de başarılı olmasını istiyorlar. Burada biraz da bencil bir neden var. Andy'nin firmasının sürekli olarak parlak, iyi eğitimli işçilere ihtiyacı var. Andy'nin görüşüne göre, Amerikalılar çoğunlukla yeterli değil. Açıkça söylemek gerekirse, çoğunlukla cahil ve tembeller ve ürettikleri iş için çok fazla ücret istiyorlar. Elbette, Amerikan eğitim sisteminin Avrupa ve Çin'inkinden bu kadar geride kalmasının suçu gençlerde değil. Ama gerçek bu ve bu yüzden Andy'nin şirketi Doğu Asya, Hindistan ve Doğu Avrupa'dan gelen birçok işçiyi işe alıyor. Onlar iyi eğitimli, uzun saatler çalışmaya istekli ve makul maaşlardan memnun kişilerdir. Clara'nın da gizli bir amacı, ya da en azından düşüncelerini etkileyen bir unsuru var, eski arkadaşlarının büyük çoğunluğunun ait olduğu Bohem Los Angeles ortamından gelen Clara, çoğunun ucuz göçmen iş gücü olmadan yaşam standartlarını koruyamayacağını biliyor. Maaşlar çok yüksek değil ve her an işsizlik dönemleri yaşanabiliyor. Aydın kesiminin soylular gibi yaşamasına olanak sağlayan şey ise uygun fiyatlı ev temizlikçileri, çocuk bakıcıları, Uber şoförleri ve yemek dağıtımcıları. Bu faktörler, Clara'nın veya Andy'nin bir yabancıya itiraf edeceği şeyler değil. Zaten insanlar karmaşık varlıklar ve gevşek göçmenlik yasalarına verdikleri desteğin altında idealist ve materyalist güdüler yatıyor. Andy ve Clara, siyasi kampanyalara da cömertçe katkıda bulunuyorlar. Bağışları stratejik ve sadece kendi eyaletleriyle sınırlı değil. Andy'nin şirketinin ana müşterisi ABD hükümeti, gelirlerinin neredeyse %90'ı federal sözleşmelerden geliyor. Washington'da, Karl'ı sözleşmelerin rakiplerine değil, kendi şirketine gitmesini sağlamak için sempati duyan Kongre üyelerine ihtiyacı var. Hem demokratlara hem de cumhuriyetçilere eşit miktarda bağış yapıyorlar. Demokratların ilerici gündemini beğeniyorlar, ancak cumhuriyetçilerin ekonomisini, özellikle de vergi indirimine yönelik duruşlarını takdir ediyorlar. Bu, her ikisinin de güçlü bir şekilde inandığı bir konu. Bu ülkeye parasız geldiler ve Amerikan hayallerini tamamen kendi çabalarıyla gerçekleştirdiler. Hükümet neden onların parasına el koysun ki? Zaten vergilerinin çoğu yolsuzluk nedeniyle israf edilecek, paralarının yozlaşmış ve işlevsiz bürokratlar tarafından israf edilmesindense, vakıfları aracılığıyla doğrudan hak eden amaçlara bağış yapmayı tercih ediyorlar. Trump onlara ne kadar itici gelse de, 2017'de kabul edilen vergi indirimleri ve iş yasası için ona isteksizce de olsa hakkını teslim ediyorlar. Bu yasa vergilerini gözle görülür şekilde azalttı. Yine de, Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılması bir rahatlama. Joe Biden normal siyasete dönüşü temsil ediyor ve seçim kampanyası sırasında ne söylemiş olursa olsun, onlara vergi artışı getirmeyecek. Hangi taraftan ekmek yediğini biliyor. Ve eğer partisinin sol kanadı zenginleri vergilendirecek bir yasa tasarısını meclis gündemine getirmeyi başarırsa, cumhuriyetçilerin bunu engellemek için uzun konuşmalar yapacağına güvenebilirler. Tarihte ve günümüzde yönetici sınıflar, Andy ve Clara'nın hiçbir zaman kamu görevinde bulunmamış olmalarına rağmen, yine de Amerikan yönetici sınıfının üyeleridirler. Bu, lise yurttaşlık derslerinde öğretilen bir şey değil. Ancak, kanıtlar ışığında, ABD'yi bir plütokrasi, yani zenginler tarafından yönetilen bir toplum olarak adlandırmak oldukça yerinde olur diye düşünüyorum. Bu bir komplo teorisi değil. Güç akışlarını inceleyen sosyal bilimciler tarafından geniş çapta kabul gören doğru bir ifadedir. Ancak, ABD'deki gücün iç işleyişine dalmadan önce, önce bir adım geri atalım ve genel olarak sosyal güçten bahsedelim. Öncelikle genel bir prensiple başlayalım. Tüm büyük ölçekli, karmaşık insan toplumlarında yönetici sınıflar bulunur. Bir devletin demokrasiyle mi yoksa otokrasiyle mi yönetildiği önemli değildir her zaman nüfusun küçük bir kesimi, orantısız bir şekilde sosyal gücün büyük bir bölümünü ellerinde toplamıştır. Ancak, birinci bölümde gördüğümüz gibi, geçmişte ve günümüzde farklı ülkeler arasında, yönetici elitlerin hangi güç kaynağını vurguladığı ve elitlerin nasıl yeniden üretildiği konusunda büyük bir değişkenlik vardır. Bu, yalnızca biyolojik üremeyi değil, aynı zamanda sıradan halktan da yeni üyeler kazanmayı içerir. İlk devletler genellikle, temel sosyal güç kaynağı olarak sadece kuvvete dayanan militokrasiler tarafından yönetiliyordu. Bu, sosyal evrimin en önemli ilkelerinden birinin, yani savaş devleti yarattı ve devletler savaşı yarattı ilkesinin bir sonucuydu. İlk devletler sadece nüfus artışıyla veya barışçıl bir şekilde toprak kazanarak büyümediler. Yoğun savaş ortamlarında ortaya çıktılar ve ya fetih yoluyla ya da giderek daha bütünleşik ve merkezi hale gelen ve sonunda kendisini bir devlete dönüştüren bir askeri ittifak yoluyla genişlediler. Ancak, özellikle barış zamanlarında, salt güç bir ülkeyi yönetmenin pek de etkili bir yolu değildir. Elkepona atfedilen, ancak yanlış bir şekilde, silah ve nazik bir söz sözünü hatırlıyor musunuz? Tarihsel devletlerin gerçek deneyimi, bunu tersine çevirmemiz gerektiğini gösteriyor. Sadece silahla elde edebileceğinizden daha fazlasını nazik bir söz ve silahla elde edebilirsiniz. Meşru güç, tek başına güçten daha iyi sonuç verir, eğer insanları istediğinizi yapmaya ikna edebilirseniz, onlara para ödemenize veya onları zorlamanıza gerek kalmaz. Bunu anlayan erken dönem savaşçı elitleri, kendilerini rahip olarak atayarak veya din uzmanlarını tamamen kontrol ederek ideolojik gücü kontrol etmeye çalıştılar. Birçok erken dönem devleti rahip krallar, hatta tanrı krallar tarafından yönetiliyordu. Örneğin Mısır firavunları tanrı olarak tapılıyordu. Erken dönem devletlerinin yöneticileri ayrıca ekonomik gücü de işin içine kattılar. Sanayi öncesi toplumlarda ana üretim aracı toprak olduğundan, yiyecek ve lif yetiştirmek ve hayvancılık yapmak için, kendilerini toprak sahibi olarak konumlandırdılar ve köylüleri, serfleri veya köleleri bu topraklarda çalıştırdılar. Son olarak, toprakları büyüdükçe ve nüfus arttıkça, doğrudan yönetimin sınırlamalarıyla karşılaştılar ve isteksizce gücü yönetim uzmanlarıyla, yani bürokratlarla paylaşmak zorunda kaldılar. Dünya çapındaki tarihi toplum örneklemimiz üzerinde yaptığımız analiz, birkaç yüz bine kadar nüfusa sahip siyasi yapıların, tam zamanlı yöneticiler olmadan şefler ve maiyetleri tarafından yönetilebileceğini ortaya koymuştur. Ancak bir milyon veya daha fazla tebaya sahip olduğunuzda, ya bir devlet memurluğu sistemi kurarsınız ya da öyle verimsizliklerden muzdarip olursunuz ki, siyasi yapınız er ya da geç çöker. Ya da bürokratik imparatorluklarla rekabette kaybedersiniz. Sonuç olarak, savaşçı bir aristokrasi olarak başlayan şey, her zaman askeri gücü vurgulamaya devam edebilecek ancak gerçekte tüm güç kaynaklarını kontrol eden bir yönetici sınıfa dönüşmüştür. Çeşitlenmeyi başaramayan elitler, iç veya dış düşmanlar tarafından devrilmiştir. Mısır, bir askeri yönetim. Askeri elitler tarafından yönetilen bir devlet olan militokrasinin çağdaş bir örneği Mısır Arap Cumhuriyeti'dir. Mısır, göstermelik olarak seçimler düzenlese de, askeri bir diktatörlüktür. Bu yönetim biçiminin kökenleri yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Şimdi, bu yazının yazıldığı sırada Mısır'ın mevcut yöneticisi olan Abdülfettah El-Sisi'ye yol açan kurumsal çerçevelerin gelişimini izlemek için kısa bir tarihsel sapma yapalım. Dünyanın farklı bölgelerinin, devrimler ve devletin çöküşü gibi ciddi sarsıntılardan sonra bile hangi tür kurumsal düzenlemelere geri döndüğünü belirleyen dikkat çekici bir kültürel atalet vardır. Kültür kalıcıdır. Dünya tarihinin muhtemelen en ünlü Kürtlerinden biri olan Selahaddin'i, daha resmi adıyla El Nasır Selahaddin Yusuf İbni Eyyubu, 1137-1193 ila ele alalım. Selahaddin, Filistin'de Haçlılara karşı savaştı ve en büyük başarısı onları Kudüs'ten kovmak oldu. Saltanatının sonuna doğru, Mısır, Suriye, Filistin ve Arap Yarımadası'nın batı uçlarını kapsayan geniş bir imparatorluk kurdu. Ancak halefleri, askeri gücün kontrolünü yavaş yavaş Memlük generallerine devrettiler. Memlükler, köle pazarlarından satın alınan ve daha sonra asker olarak eğitilen bir savaşçı kastıydı. 1250'de, Eyyubi Hanedanı'nın, Selahaddin'in babasının adını taşıyan, son varisini devirerek Mısır'da uzun süren egemenliklerine başladılar. Eyyubiler bir yüzyıldan daha kısa bir süre hüküm sürdüler. Gördüğümüz gibi, bu tür kısa siyasi döngüler, çok eşli elitlere sahip toplumlarda tipiktir. Çünkü bu toplumlar tek eşli elitlere sahip toplumlara göre çok daha hızlı bir şekilde elit adayı üretirler. Şaşırtıcı bir şekilde, Memlükler Mısır üzerindeki hakimiyetlerini neredeyse 300 yıl boyunca sürdürdüler. Bunu, Memlük oğullarının babalarının makamlarını miras almalarını yasaklayarak başardılar. Bunun yerine, Orta Asya ve Kafkasya'dan gelen erkek çocukları köle pazarından satın almaya ve onları asker, subay ve nihayetinde yönetici olarak eğitmeye devam ettiler. İster kasıtlı olsun ister olmasın, elit aşırı üretimini önlemek, Memlük rejimini özellikle istikrarlı hale getirdi. Memlüklerin ne kadar etkili olduğunu anlamanız için, Moğolları durdurmayı başaran tek askeri güç olduklarını, 1260'taki Ain Kelut Muharebesinde, düşünün. Ne yazık ki Memlükler ordularını modernize etmeyi başaramadılar. Süvarileri mükemmeldi, ancak barutlu silahları benimsemekte geri kaldılar. Sonuç olarak, 1517'de Mısır, en yakın Barut İmparatorluğu olan Osmanlılar tarafından fethedildi. Bununla birlikte, Memlükler İstanbul'un vasalı olarak Mısır'ı yönetmeye devam ettiler. Güçlerin nihayet 300 yıl sonra, Napolyon komutasındaki Fransız Seferi kuvvetlerinin çekilmesinden sonra 1805'te Mısır'ı geri almak için Osmanlı İmparatorluğu tarafından gönderilen Arnavut Askeri Komutanı Muhammed Ali tarafından kırıldı. Muhammed Ali, elitlerin aşırı üretimini ortadan kaldırmak için oldukça uç bir yaklaşım benimsedi. Memlük liderlerini bir kutlamaya davet etti ve ardından onları katletti, böylece Mısır üzerinde mutlak iktidarı ele geçirdi. Kurduğu hanedanlık altında Mısır, önce fiilen, sonra da hukuken Osmanlı İmparatorluğundan bağımsız hale geldi, ancak tarihinin bir bölümünde İngiliz himayesi altında da kaldı. Muhammed Ali Hanedanlığı yaklaşık 150 yıl sürdü. Son halefi Kral Faruk, 1952'de bir askeri darbeyle devrildi. Genel örüntüyü görebiliyorsunuz sanırım, 12. yüzyıldan itibaren Mısır, ardı ardına gelen askeri elitler tarafından yönetildi. Yönetici elit askeri gücün kontrolünü kaybettiği anda, yerini başka bir savaşçı grubu aldı. Bu, günümüz Mısır'ını anlamamıza nasıl yardımcı oluyor? 1952 devriminden sonra Mısır, ardı ardına gelen generaller tarafından yönetildi, Muhammed Nagib, Cemal Abdülnasır, Enver Sadat ve Hüsnü Mübarek. Bu, Memlük yönetimine bir geri dönüştü, ancak ordu köle pazarlarından asker satın almak yerine Mısır halkı arasından asker topluyordu. Ardından Arap Baharı geldi, 2011'deki Mısır devriminin, polis şiddetine, sivil özgürlük ve ifade özgürlüğünün yokluğuna, yolsuzluğa, yüksek işsizliğe, gıda fiyatlarındaki enflasyona ve düşük ücretlere karşı kitlesel halk protestolarının bir sonucu olduğunu düşünebilirsiniz. Bu bir yere kadar doğru, ancak Rus-Arap uzmanı ve kliodinamikçi Andrei Korotayev'in Mısır devrimine ilişkin yapısal demografik analizi, olayların yüzeyinin altında etkili olan derin sosyal güçlere dair ek bilgiler sunuyor. 1990’lardan önce Mısır gençliğin’in sadece küçük bir kısmı diploma sahibi sınıfa katılıyordu. Ardından, ülkeyi modernleştirmeyi amaçlayan mübarek rejimi, üniversite eğitimine erişimi büyük ölçüde genişletti. Sonuç olarak 1990’larda üniversite ve yüksek okullara kayıtlı nüfusun oranı 2 katından fazla arttı. Üniversite eğitimindeki bu genişleme bir genç nüfus patlaması ile aynı zamana denk geldi. 1995 ile 2010 yılları arasında, 20'li yaşlarındaki insan sayısı %60 arttı. Aynı zamanda, bu diploma sahibi gençler için mevcut pozisyon sayısı neredeyse hiç değişmedi. Sonuç olarak, hızla gelişen ve akut bir elit aşırı üretim sorunu ortaya çıktı. Rejim karşıtı kitlesel gösteriler için devrimci birlikleri sağlayanlar, işsiz olan bu üniversite mezunlarıydı. Aynı derecede önemli olan, iktidardaki elitler arasındaki bölünmeydi. Mübarek, iktidara alışıla gelmiş şekilde geldi, önce askeri rütbelerde yükselerek ve ardından Selefi Enver Sadat'ın veliahtı olarak. Ancak iktidara geldikten sonra, oğlu Cemal Mübareği halefi olarak yetiştirmeye başlayarak veraset kurallarını çiğnedi. Cemal, orduda rütbeler arasında yükselerek iktidara gelmedi. Bunun yerine MBA yaptı ve Mısır'daki yeni ekonomik elitlerin lideri oldu. Cemal, babasının yerine Mısır'ın hükümdarı olsaydı, eski askeri elitlerin yerini yeni ekonomik elitlerin aldığı bir sosyal devrim olurdu. Ordu subayları, iktidarı kaybetmekten açıkça memnun değildi. Korotayev'in devrimin ve ardından gelen karşı devrimin, altında yatan elit içi çatışmaların yeniden inşasına göre, 2011'de kitlesel protestolar patlak verdiğinde, ordu kenara çekildi ve Mübarek rejiminin düşmesine izin verdi. Ancak Mübareği iktidardan uzaklaştıran koalisyon çok heterojendi. İçindeki iki ana grup, kentleşmiş, nitelikli sınıftan gelen liberal layık devrimciler ve çoğunlukla kırsal kesimde destek bulan İslamcı Müslüman kardeşlerdi. Mübareği devirdikten hemen sonra, Mısır'ın nereye gitmesi gerektiği konusunda zıt vizyonlara sahip bu iki grup anında çatışmaya girdi. Müslüman kardeşler seçimleri kazandı ve bunun sonucunda lideri Muhammed Morsi Cumhurbaşkanı oldu. Şimdi liberal protestocular, İslamcı hükümeti protesto etmek için tahrir meydanına geri döndüler. Daha da önemlisi, devrimin temelinde orduyla çatışması olan, iş dünyası elitleri, Mısır'ın artık gittiği liberal olmayan yönden iyice korktular. Ordu Morsi'yi devirdiğinde, ekonomik elitler ordu iş dünyası koalisyonuna küçük ortak olarak geri döndüler. 2011 ila 2014 krizinin nihai sonucu, Mısır'ın en az bin yıldır var olan geleneksel en azından kendisi için bir güç yapılanmasına geri dönmesi oldu. Askeri elitler tekrar iktidarda, Mısır tarihine yaptığımız bu yolculuk bize ne anlatıyor? Her şeyden önce, istikrarsızlığa yol açan güçleri, elitlerin aşırı üretiminin rolü de dahil olmak üzere, anlamak için, onları ilgilendiğimiz ülkenin kurumsal çerçeveleri içine yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kurumsal çerçeveler ve onları destekleyen siyasi kültürler, bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterebilir. Ancak her ülke için, zaman içinde büyük bir direnç gösterirler ve çoğu zaman çok güçlü şoklardan sonra bile kendilerini yeniden yapılandırırlar. Başka bir örneği ele alalım, Çin, Mısır'ın ve ABD'nin, aksine, Çin 2000 yıldan fazla bir süredir, birinci güç kaynağı idari olan seçkinler tarafından yönetiliyor. Başka bir deyişle, bürokrasiler tarafından. Çin'in yönetici sınıfı, yerel ve imparatorluk sınavlarından oluşan ayrıntılı bir sistem aracılığıyla seçildi. Başarılı olmak için, adayların Çin klasiklerinde yoğun bir eğitimden geçmeleri gerekiyordu. Sonuç olarak, Çinli yetkililer aynı zamanda konfüçyüs bilginleriydi ve böylece idari gücü ideolojik güçle birleştirdiler. Askeri ve ekonomik seçkinler yakından kontrol ediliyor ve devlet işlerinde fazla söz sahibi olmalarına izin verilmiyordu. Bu sisteme son darbe komünist devrim oldu. Peki Çin bugün nerede? Son 2000 yıldır olduğu yerde, bürokratlardan oluşan bir yönetici sınıf tarafından yönetiliyor. Çin Komünist Partisi anlamına gelen ÇKP kısaltması, Çin Konfüçüs Partisi anlamına da gelebilir. Hanedan döngüleri teorisi açısından bakıldığında, bugün Çin, Kızıl Hanedan olarak da adlandırabileceğimiz King Hanedanı'nın bir halefi tarafından yönetilmektedir. Her hanedanın tamamlaması gereken kültürel görevlerden biri de önceki hanedanın kesin bir tarihini yazmaktır. 2002 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, King Hanedanlığı tarihini tamamlayacağını ve böylece hanedan statüsünü resmileştireceğini duyurdu. Çin İmparatorluk tarihi boyunca, üst düzey yöneticiler tüccar sınıfını sıkı bir kontrol altında tutmuşlardır ve bu durum Kızıl Hanedanlık içinde geçerlidir. 17 Ağustos 2021'de Çin'in mevcut lideri Xi Jinping, ortak refah çağrısında bulunduğu ve aşırı yüksek gelir gruplarının düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdiği önemli bir konuşma yaptı, bu konuşma Batı basını tarafından zenginlere yönelik bir saldırı olarak yorumlandı. Ancak burada yeni bir şey yok, sadece üst düzey yöneticiler, bir kez daha, milyarderlere Çin'de kimin söz sahibi olduğunu hatırlatıyorlar. Çin, bürokratik bir imparatorluğun arketipik örneğidir ve son 2000 yıldır da böyle olmuştur. Ancak militarize yönetici sınıflardan idari yönetici sınıflara geçiş, en azından en büyük devletler için tarihte genel bir kuraldır. Peki ya birinci güç kaynağı ideolojik veya ekonomik olan elitler? Bu tür devletler tarihte mevcuttur, ancak nispeten nadirdirler. Tarihsel bir teokrasiye örnek olarak papalık devletleri verilebilir. Bugün teokrasinin en iyi örneği, nihai yetkinin, Yaşlılar Meclisi tarafından seçilen Şii bir İslam din adamı olan yüce liderde bulunduğu İran İslam Cumhuriyeti'dir. Tarihte pülütokrasiler nadir görülmüştür. Bilinen tarihi örnekler arasında Venedik ve Cenova gibi İtalyan tüccar cumhuriyetleri ile Hollanda Cumhuriyeti yer almaktadır. Günümüzde pülütokrasinin en iyi örneği ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerikan yönetici sınıfının oluşumu, bir toplumu, nereden geldiğini bilmeden, belirli bir zaman diliminde anlayamayız. Bu nedenle, Amerikan yönetici sınıfına dair anlatımım kökenlerine geri dönmelidir. Neyse ki, çok geriye gitmemize gerek yok, sadece iç savaşın sonrasına kadar uzanmamız yeterli. Gördüğümüz gibi, iç savaş öncesinde Amerika Birleşik Devletleri, Güneyli köle sahipleri ve Kuzeydoğulu tüccar soylularından oluşan bir koalisyon tarafından yönetiliyordu. Güney'in iç savaştaki yenilgisi bu yönetici sınıfı yok etti. Askerlik çağına gelmiş Güneyli erkeklerin dörtte biri savaş alanında öldürüldü. Daha kalıcı olarak, büyük bir kısmı köleleştirilmiş insanlara yatırılmış olan Güney'in zenginliği, onların özgürleştirilmesiyle yok oldu. Ayrıca, savaş sırasında Güneylilerin mülklerine verilen zarar ve konfederasyonun tüm savaş borçlarının ve yükümlülüklerinin reddedilmesi, geriye kalanların çoğunu ortadan kaldırdı. Siyasi arenada, konfederasyonun yenilgisi Cumhuriyetçi Parti'nin uzun bir egemenlik dönemini başlattı. 1860 ile 1932 yılları arasında demokratlar, uzun süre beyaz üstünlüğüne inanan Güney'in partisi, Başkanlığı yalnızca üç kez kazanabildiler, 1884, 1892 ve 1912'de. Etkili bir tarihsel düşünce ekolü, iç savaş ve sonrasındaki yeniden yapılanma dönemini, tamamlanmamış olsa da, ikinci Amerikan devrimi olarak görür. İç savaş köleleri özgürleştirse de, ırksal eşitliği sağlamada tamamen başarısız oldu. Dolayısıyla asıl etkisi, en üst düzeydeki devrim oldu, elitlerin değişimi. Güneydeki köle sahibi elitlerin federal hükümet üzerindeki gücü kesin olarak kırıldıktan sonra, yerlerine kuzeyli iş adamlarının egemen olduğu yeni bir yönetici sınıf geçti. Kevin Phillips'in Servet ve Demokrasi, Amerikan Zenginlerinin Siyasi Tarihi adlı eserinde yazdığı gibi, iç savaş güneyin servetini yok ederken, Kuzeyli kapitalistleri de muazzam derecede zenginleştirdi. Birlik borcunu elinde tutmak son derece karlıydı. Birlik savaş çabalarına destek sağlamak ise daha da karlıydı. Philips şöyle yazdı, 19. Yüzyılın sonlarındaki ticari ve finansal devlerin şaşırtıcı bir kısmı J.P. Morgan, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Jay Gould, Marshall Field, Philip Armour, Collis Huntington ve diğer birçok demiryolu büyük ismi genellikle askerlik hizmetinden kaçınan, genellikle askerlik yerine alternatifler satın alan ve savaşı gelecekteki servet merdiveninde büyük adımlar atmak için kullanan genç Kuzeylilerdi. Sadece 10 yıl içinde, 1860'dan 1870'e kadar, Amerikan milyonerlerinin sayısı 41'den 545'e fırladı. Yeni yönetici sınıfın yükselişi, ülkenin siyasi ekonomik ilişkilerinde belirgin bir değişime yol açtı. Bu ekonomik dönüşümün Lincoln yönetiminin yapısında yansımasını görebiliriz. Lincoln'un kariyerinin bu yönü yaygın olarak vurgulanmasa da, özellikle Illinois Central olmak üzere Orta Batı'daki birçok demiryolu şirketiyle çalışarak birçok şirket hukuku alanında faaliyet gösterdi. Yönetiminin birçok üyesinin güçlü demiryolu veya finansal bağları vardı. Batı eyaletlerinde faaliyet gösteren demiryolu şirketlerine, teşvik amaçlı olarak büyük miktarda arazi verilmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Demiryolu baronlarının siyasi etkisi, yüksek mahkeme yargıçlarının seçimine de uzandı. Sonuç olarak, 1876'ya gelindiğinde demiryolu endüstrisi, ülkenin baskın siyasi ekonomik gücü olarak açıkça ortaya çıkmıştı. Lincoln yönetiminin başlattığı diğer yasalarda kuzey iş dünyasının egemenliğini yansıtıyordu. Kuzey sanayileri yüksek gümrük vergileriyle korundu ve ulusal bir bankacılık sistemi kuruldu. Pasifik demiryolu yasaları, demiryolu şirketlerine devlet tahvilleri ve geniş arazi hibeleri vererek, bu tür iç iyileştirmeleri desteklemeyen önceki politikayı tersine çevirdi. Lincoln başkanlığı dönemindeki yasaların büyük çoğunluğu yeni ekonomik elitin ihtiyaçlarından kaynaklansa da, Lincoln 1860'ta iktidara gelmesinde etkili olan diğer kesimleri de ödüllendirdi. Radikal kölelik karşıtları 1863'te köleliğin kaldırılması bildirgesini elde etti ve bunu iki yıl sonra 13. değişiklik izledi. Köleliğin kaldırılması, dolaylı olarak da olsa, Güney elitlerini yoksullaştırarak ve federal düzeyde politikayı etkileme güçlerini azaltarak kuzey kapitalistlerine de fayda sağladı. 1862 tarihli çiftlik yasası ise, aksine, özgür çiftçiler için bir kazançtı. Fazla iş gücünün, batıda bol miktarda bulunan sahipsiz topraklara taşınmasını sağladı. İkinci etkisi ise doğudaki iş gücü arzını azaltmak ve fiyatlarını yükseltmek oldu. Bu istenmeyen sonucu, elbette iş dünyasının çıkarları için, işçiler daha yüksek ücretleri memnuniyetle karşıladı, ortadan kaldırmak için, cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu kongre, amacı açıkça yeterli iş gücü arzını sağlamak olan 1864 göçmenlik yasasını çıkardı ve Avrupa'dan işçi ithalatını kolaylaştıran bir göçmenlik bürosu kurdu. 1864 Cumhuriyetçi Platformu, bu tür adımların önemini şu şekilde açıkladı, geçmişte bu ulusun zenginliğine, kaynaklarının gelişimine ve gücünün artmasına çok şey katan tüm ulusların ezilenlerinin sığınağı yabancı göçü, liberal ve adil bir politika ile desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Amerikan İç savaşı sonrası elitlerin birlik derecesini abartmamalıyız. Eski yönetici sınıf rüzgarla birlikte uçup gittikten sonra, yeni yönetici sınıf arasında hemen elit içi çatışmalar patlak verdi. 1870 ile 1900 yılları arasındaki dönem, yaldızlı çağ olarak bilinir ve Amerikan tarihinde son derece kaotik ve çekişmeli bir dönemdi. Dahası, 1870'te yeni yönetici sınıf, daha sonra ortak bir kimlik duygusu oluşturacak ve elitlerin kolektif eylemlerini koordine etmeye yardımcı olacak kurumlardan yoksundu. Bu da onu, Marksist terminolojiden ödünç alacak olursam, kendisi için bir sınıf haline getirdi. Altın Çağ'da gelişen üst sınıf kurumlarından bir kısmı, elitler arasındaki iletişimi güçlendirme ve aynı zamanda elitleri sıradan halktan ayıran net bir sınır oluşturma gibi ikili bir işleve sahipti. Sözde yüksek sosyete üyelerini listeleyen sosyal sicil, bir tür soyluluk belgesi haline geldi. Elit sosyal kulüpler ve seçkin yazlık tatil yerleri de benzer bir amaca hizmet ediyordu. Elit ailelerin çocukları, çoğu bu dönemde kurulan prestijli yatılı okullara ve ardından Ivy League üniversitelerine giderek kendi sınıflarına uyum sağlıyorlardı. Siyasi ekonomi tarafında da paralel gelişmeler yaşanıyordu. Altın çağın sonlarına doğru, sınırsız rekabetin tüm oyunculara zarar verdiği fikri, John D. Rockefeller ve J.P. Morgan gibi devler de dahil olmak üzere iş dünyası liderleri tarafından giderek daha sık dile getirilmeye başlandı. Ortaya çıkan düzensizliğe duydukları hoşnutsuzluk ve öngörülebilirlik arayışları, 1895 ila 1904 yılları arasındaki büyük birleşme hareketine yol açtı. Çoğu durumda bu yüzyıl başı birleşmeleri neredeyse hemen ortaya çıkan yeni rakiplerden ekonomik olarak daha az verimliydi. Bununla birlikte ana faydaları ekonomik verimliliği artırmakta değil, iş dünyasının siyasi gücünü artırmakta yatıyordu. 1901'de demir ve çelik fabrikalarının birleşmesinin ardından The Bankers magazine dergisinin editörleri bu konuda alışılmadık bir açıklıkla yorum yaptı. İş adamları tek tek hareket eden her biri kendi başarısını başkalarını umursamadan amansız bir rekabet içinde elde etmeye çalışan bireylerken siyasi örgütlenmeyi kontrol edenler en üstün konumdaydı. Yasaları dikte ediyor ve vergi gelirlerini örgütlerinin gücünü artırmak için kullanıyorlardı. Ancak ülkenin iş dünyası birleşmenin sırrını öğrendikçe siyasetçinin gücünü yavaş yavaş alt üst ediyor ve onu kendi amaçlarına hizmet ettiriyor. Yasama organları ve hükümetin yürütme organları giderek daha fazla örgütlü iş çıkarlarının taleplerini dinlemek zorunda kalıyor. Tamamen bu çıkarlar tarafından kontrol edilmemelerinin nedeni, iş örgütlenmesinin henüz tam mükemmelliğe ulaşmamış olmasıdır. Demir ve çelik sanayilerindeki son birleşme, mümkün olan güç yoğunlaşmasının bir göstergesidir. Her türlü iş kolu benzer bir birleşmeye muktedirdir ve diğer sektörler demir ve çelikle ilgili olanın örneğini taklit ederse, üretken güçlerin tamamının birkaç liderin kontrolü altında toplandığı ve eğitildiği bir ülkenin hükümetinin sonunda bu güçlerin basit bir aracı haline gelmesi kolayca görülebilir. Daha sonra, yaklaşık 1920'de, gerçekleşen bir diğer önemli gelişme, Siyaset Bilimci G., William Domhoff'un politika planlama ağı olarak adlandırdığı, kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan bir ağın birleşmesiydi, bu ağda şirket liderleri ve üst sınıf üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika tartışmalarını şekillendiriyordu. Bu birbirine bağlı vakıflar, düşünce kuruluşları ve politika tartışma grupları, üyelerinin mütevelli heyetlerinde görev alarak mesajlarını kontrol ettiği şirket topluluğu tarafından finanse ediliyordu. Paranın büyük kısmı ekonomik elitin sadece üç üyesinden geliyordu. Çelik devi Andrew Carnegie, petrol baronu John D. Rockefeller ve zengin bir Saint Louis tüccarı olan Robert Brookings. İç savaşın sona ermesinden sonraki 50 yıl içinde, Kuzey'in iş ve siyaset elitleri böylece gerçek bir ulusal üst sınıfa dönüştü. Sol eğilimli tarihçi Gabriel Kolko'nun Muhafazakarlığın Zaferi adlı eserinde yazdığı gibi, İş ve siyaset elitleri birbirlerini tanıyorlardı, aynı okullara gidiyorlardı, aynı kulüplere üyeydiler, aynı ailelerle evleniyorlardı, aynı değerleri paylaşıyorlardı, gerçekte, son zamanlarda, kuruluş olarak adlandırılan olguyu oluşturdular. Günümüz Amerikan Plütokrasisi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir plütokrasi olduğu fikri, Amerikan başkanları, sosyal bilimciler ve kamu entelektüelleri tarafından dile getirildi. Ve ben de, ancak ben bu terimi tarafsız anlamıyla, sadece ekonomik elitlerin egemen olduğu bir devlet için kısa bir ifade olarak kullanıyorum. Plütokrasi kelimesinin gerçek anlamı servetin yönetimidir. Peki bu etiketin ardında ne yatıyor? Basitçe söylemek gerekirse, Amerika'daki güç piramidinin tepesinde şirketler topluluğu yer alıyor, şirketler, bankalar ve hukuk firmaları gibi büyük gelir getiren varlıkların sahipleri ve yöneticileri. Birçok şirket sektörü, kamu politikası üzerindeki etkileri açısından o kadar etkili ve birleşik ki, yıllar içinde Askeri Sanayi Kompleksi, FİRE, Finans, Sigorta ve Gayrimenkul, sektörü, Enerji, Petrol ve Doğalgaz, Elektrik Şirketleri, sektörü, Silikon Vadisi, Büyük Gıda, Büyük ilaç, Tıp Sanayi Kompleksi ve Eğitim Sanayi Kompleksi gibi isimler almışlardır. Tarafsız araştırma grubu Open Secrets'e göre, 2021 yılında 12 bin lobici federal düzeyde politikayı etkilemek için 3,7 milyar dolar harcadı. Lobi faaliyetlerine yüz milyonlarca dolar harcayan ilk üç sektör ilaç, elektronik ve sigortadır. Diğerleri de hemen arkalarında yer alıyor. Bu sınıf egemenliği teorisine göre, şirketler topluluğu Amerika'yı dolaylı olarak yönetmektedir. Yapısal ekonomik gücü, lobicilik, seçim kampanyası finansmanı, iş insanlarının siyasi makamlara aday olması, şirket liderlerinin önemli hükümet pozisyonlarına atanması ve dönüşümlü kapı, bireylerin hükümet ve endüstri pozisyonları arasında gidip gelmesi, yoluyla siyasi sınıfı domine etmesine olanak tanır. Aslında, ekonomik ve idari olmak üzere iki güç ağı çok sıkı bir şekilde birbirine bağlıdır, ancak ekonomik ağ baskın olanıdır. Kurumsal topluluk, kitle iletişim şirketlerinin sahipliği ve özel vakıflar, düşünce kuruluşları ve politika tartışma gruplarından oluşan bir politika planlama ağı aracılığıyla iktidarın ideolojik temelini de kontrol etmektedir. Geriye kalan toplumsal güç kaynağı olan ordu, Amerikan tarihi boyunca siyasi ağ tarafından tamamen boyun eğdirilmiştir. Geleceğin subayları, komuta ettikleri siyasi liderlerine itaat kültürüyle yetiştirilir ve en üst düzeylerde generaller ve amiraller, devlet sözleşmelerinden geçinen şirketlerin yönetim kurullarında iyi ücretli emeklilik sonrası pozisyonları işgal etmeyi dört gözle beklerler. Komplo teorisi mi, bilim mi? Amerika'nın bir plütokrasi olduğunu söylemek, açıkça belirtmek gerekirse, bir komplo teorisi değil. Bu bilimsel bir teori. Aradaki fark ne? Öncelikle, bazı komploların gerçek olduğunu kabul edelim. Tarih, kendi çıkarlarını ve hedeflerini diğer grupların veya tüm toplumların pahasına ilerletmek için gizlice plan yapan insan gruplarının örnekleriyle doludur. Guy Fawkes ve komplocuları, James II Katolik bir hükümdarla değiştirmek istedikleri için 1605'te Lordlar Kamerasını havaya uçurmayı planlamışlardı. Richard Nixon yönetimi, siyasi rakiplerinin ofislerini dinlemek ve politikacıları ve aktivistleri taciz etmek gibi çeşitli yasa dışı eylemlerde bulunmuş ve ardından bunları örtbas etmeye çalışmıştır. Ve bazen gerçek komploları ortaya çıkarmaya çalışan insanlar yanlış bir şekilde suçlanırlar. Komplo teorisyeni olarak damgalanabilirler, hatta akıl hastası olarak bile nitelendirilebilirler. Wettergate'in Kassandrası olarak bilinen Martha Mitchell'in başına gelen de buydu. Dolayısıyla, aşağıdaki tartışma komplolarla değil, komplo teorileriyle ilgilidir. ABD hükümetini kontrol ettiği veya baskıcı bir küresel devlet kurmak istediği iddia edilen karanlık, kötü niyetli gruplar hakkında oldukça fazla komplo teorisi bulunmaktadır. Bu tür gölge hükümet ve yeni dünya düzeni teorileri, Gerçek siyasi gücün merkez bankaları, örgütlü Yahudilik, Masonlar, Illuminati, Cizvitler, CIA, Birleşmiş Milletler veya Dünya Ekonomik Forumu tarafından tutulduğunu öne sürmektedir. Geçmişte en sevilen günah keçisi Sovyet komünistleriydi, ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra komplo fantezilerinin odağı, sağ için, Çinli komünistlere ve sol için, Vladimir Putin'in Rusya'sına kaydı. Örneğin, OATH Keepers'ın kurucusu Steve Rhodes, Çin komünistlerinin ABD hükümetine tamamen sızdığına inanırken, Rachel Maddow'un MSNBC programı 2017'de Rus hükümetinin Trump başkanlığının iplerini elinde tuttuğunu defalarca iddia ederek büyük reytingler elde etti. Komplo teorilerini bilimsel teorilerden ayıran özellikler nelerdir? Birincisi, komplo teorisi genellikle perde arkasındaki liderlerin motivasyonları konusunda belirsizdir veya onlara akıl almaz motivasyonlar atfeder. İkincisi, son derece zeki ve bilgili olduklarını varsayar. Üçüncüsü, gücü tek bir güçlü liderin veya küçük bir grubun eline verir. Ve son olarak, yasa dışı planların süresiz olarak gizli tutulabileceğini varsayar. Sınıf egemenliği teorisi gibi bilimsel bir teori ise çok farklıdır. Bu dört noktayı aynı sırayla ele alalım. Öncelikle, servet sahiplerinin güdüleri oldukça şeffaftır. Servetlerinin azalmasını değil, artmasını istediklerini anlamak için zihin okuyucu olmamıza gerek yok. Bu elbette büyük bir basitleştirmedir. İnsanlar, birden fazla örtüşen motivasyona sahip karmaşık varlıklardır. Farklı insanlar, farklı maddi ve idealist hedeflerin karışımıyla motive olurlar. Ancak servet sahiplerinin bir sınıf olarak paylaştığı ortak bir güdü, büyük ölçüde, servetlerini koruma ve artırma isteğidir. Tüm teoriler ve modeller, karmaşık gerçekliği aşırı basitleştirir, ancak bu varsayım iyi bir yaklaşımdır. İkinci olarak, sınıf egemenliği teorisi, kurumsal sınıfın siyasi sınıfı nasıl domine ettiğine dair ampirik olarak doğrulanabilir mekanizmaları da ortaya koymaktadır. Bu, süper PAC'ler kurarak, lobicileri finanse ederek, adaylara kampanya bağışları yaparak ve sınıf üyelerinin kendilerinin de seçimlere katılmasıyla gerçekleştirilir. Görevdekiler ayrıca, genellikle ekonomik elitlerin sahibi olduğu ve haberin ne olduğu ve ne olmadığı konusunda genel bir anlayışa sahip olan ana akım medya aracılığıyla da etkilenirler. Yasaların ayrıntıları genellikle yine ekonomik elitler tarafından kontrol edilen düşünce kuruluşları ve lobiciler tarafından yazılır. Üçüncüsü, bir merkez yok. Ekonomik elitler, örneğin askeri elitlerden çok farklı bir şekilde örgütlenmiştir, askeri elitlerin karmaşık komuta ve kontrol hiyerarşileri ve en tepede bir başkomutanı yoktur. Bunun yerine, güç ağının üyeleri, seçkin hazırlık okullarında ve kolejlerde, kır kulüplerinde ve golf sahalarında sosyalleşerek kolektif eylemi kolaylaştırırlar. Birlikte şirket yönetim kurullarında görev alırlar ve ticaret odaları, endüstri birlikleri ve küresel toplantılar, örneğin Davos, gibi çeşitli meslek gruplarına ve toplantılara katılırlar. Somut politikalar, birbirine bağlı düşünce kuruluşları, enstitüler ve hayır kurumlarından oluşan politika planlama ağında şekillendirilir. Yine, bir merkez yok, hiçbir yüce lider, hiçbir küçük iç grup yok. Bunun yerine, güç, binlerce bireyden oluşan hiyerarşik olmayan bir ağ içinde dağıtılır. Ve ağın farklı düğümleri arasında görüş ayrılıkları ve hatta çatışmalar vardır. Yönetici sınıf içindeki birlik ve uyum derecesi dinamik bir niceliktir, zamanla değişir. Bu noktaya daha sonra geri döneceğim. Son olarak, gizlilik ve şeffaflık karşıtlığı var, kabul etmek gerekir ki, iktidar sınıfının üyeleri genellikle yaptıklarını kamuoyunun gözünden uzak tutmaya çalışırlar. Kapalı sitelerde yaşarlar ve sıradan insanların erişemediği özel kulüplerde sosyalleşirler. Ancak sosyologların iktidar sınıfının iç işleyişini incelemek için kullandıkları veriler kamuya açık kayıtlardır. Open Secrets gibi kuruluşlar, paranın ABD siyaseti ve politikası üzerindeki etkisine dair dikkat çekici miktarda veri toplamıştır. Sosyologlar, Amerikan iktidar elitinin ağını titizlikle yeniden yapılandırmışlardır, bunu Domhoff'un web kaynağı olan vorulesamerika.net adresinde görebilirsiniz. Komplo teorileri ile bilimsel teoriler arasındaki en önemli, hatta belirleyici fark, ikincisinin verilerle test edilebilen yeni tahminlerde bulunmasıdır. Sınıf egemenliği teorisi ilk olarak 50 yıl önce Domhoff tarafından ortaya atıldı ve o zamandan beri diğer sosyal bilimcilerin tahminlerini test etmeleri için bolca zaman oldu. Zenginlik ve etki Okullarda öğretilen Amerikan devletinin işleyişine dair teori, Abraham Lincoln'un halkın, halk tarafından, halk için hükümeti hakkındaki sözleriyle özetlenmektedir. Sosyologlar bu yönetim anlayışına çoğunlukçu seçim demokrasisi adını verirler. Bu teori, hükümet politikalarının, demokratik seçim süreciyle iletilen sıradan vatandaşların kolektif iradesi tarafından şekillendirildiğini varsayar. Teori, kongre tarafından kabul edilen yeni yasalar gibi politika değişikliklerinin öncelikle tipik vatandaşların veya orta seçmenlerin tercihlerini yansıtacağını öngörür. Buna karşılık, sınıf egemenliği teorisi, politika değişikliklerinin yalnızca ekonomik elitlerin tercihlerini yansıtacağını öngörür. Peki kim haklı? Siyaset bilimci Martin Gilens, küçük bir araştırma asistanı ordusunun yardımıyla, 1981 ile 2002 yılları arasında yaklaşık 2000 politika konusunu içeren büyük bir veri seti topladı. Her bir vaka, önerilen bir politika değişikliğini, girişim hakkında lehte, aleyhte soru soran ulusal bir kamuoyu anketiyle eşleştirdi. Ham anket verileri, Gilensin yoksulların, gelir dağılımının en düşük %10'luk diliminde ve ortalama gelirlilerin, dağılımın medyanı, tercihlerini, Varlıklıların, en üst %10, tercihlerinden ayırmasını sağlayan bilgiler sağladı. Bu dikkat çekici veri setinin istatistiksel analizi, yoksulların tercihlerinin politika değişiklikleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterdi. Bu tamamen beklenmedik bir durum değil. Şaşırtıcı olan, ortalama seçmenin hiçbir etkisinin olmamasıydı. Değişimin yönü üzerindeki ana etki, varlıklıların politika tercihlerinden kaynaklanıyordu. Ayrıca, en etkili olanları iş dünyası odaklı lobiler olan çıkar gruplarının da ek bir etkisi vardı. İstatistiksel modele en üst yüzde onluk kesimin ve çıkar gruplarının tercihlerini dahil ettiğinizde, sıradan insanların etkisi istatistiksel olarak sıfırdan ayırt edilemez hale geliyor. Bu, sıradan vatandaşların her zaman kaybettiği anlamına gelmez. Zenginlerle hemfikir oldukları bir dizi politika konusu vardır ve bu politika değişiklikleri genellikle uygulanır. Ancak, kanıtlara göre, sıradan insanlar ve ekonomik elitler arasında anlaşmazlık olan konular her zaman her zaman elitlerle yine çözülür. İşte bu plütokrasidir. Çoğunlukçu seçim demokrasisi teorisine dair bu kadar. Şunu da ekleyeyim ki, bu analizde sonuçları sınıf egemenliği teorisine karşı çarpıtan birkaç özellik vardı. En üst yüzde onluk kesimin tercihlerinin etkilerini, en üst yüzde birlik kesimin ve hatta daha iyisi, en üst yüzde 0,01'lik kesimin tercihlerinin etkilerinden ayırmak gerçekten isterdik. Sonuçta, Domhoff tarafından tanımlanan güç ağının üyeleri, nüfusun çok küçük bir bölümünü oluşturuyor. Ancak Gillings ve ekibinin erişebildiği veriler göz önüne alındığında, bu kadar incelikli ayrımlar yapmak mümkün değildi. Bir diğer husus ise, bu analizin yalnızca siyaset bilimcilerinin gücün ilk yüzü olarak adlandırdığı şeye, yani vatandaşların tartışmalı konularda politika sonuçlarını şekillendirme yeteneğine odaklanmış olmasıdır. Ancak gücün ikinci yüzü, politika yapıcıların ele aldığı konuların gündemini şekillendirmek, elitlerin istediklerini elde etmeleri için incelikli ama son derece güçlü bir yoldur. Son olarak, gücün üçüncü yüzü, ideolojik elitlerin kamuoyunun tercihlerini şekillendirme yeteneğidir. Üçüncü yüz ise en incelikli, belki de en sinsi güç türüdür. Etkinliğine dair en sevdiğim örnek, bir düşünce kuruluşundaki zeki ama kötü niyetli bir propagandacı tarafından, en zenginlerin miras vergisini ortadan kaldırmak için icat edilen ölüm vergisi memesi. Sıradan insanlar, çocuklarıma bırakacağım paramdan kirli ellerinizi çekin diyerek hükümete karşı ayaklanıyorlar, ancak önerilen verginin sadece süper zenginleri etkileyeceğinin farkında değiller. Gilens'in yaptığı parlak araştırma, bilimin nasıl işlediğine dair harika bir örnektir. Bilim insanları iki veya daha fazla rakip teoriyi, bu durumda, Sınıf egemenliği ve çoğunlukçu seçim demokrasisi, ele alırlar, bunlardan belirli tahminler çıkarırlar ve ardından hangi teorinin doğru olduğunu görmek için veri toplarlar. Çoğunlukçu seçim demokrasisi güzel bir teoridir, ancak ne yazık ki, çirkin gerçekler tarafından çürütülmüştür. Göçmenlik, artık Amerika'da gücün nasıl işlediğini daha iyi anladığımıza göre, Amerikan demokrasisiyle ilgili bir bilmeceye, yani tartışmalı göçmenlik politikasına odaklanalım. Birçok ankete göre, Amerikalılar yasa dışı göçmenliğe şiddetle karşı çıkıyor. İşletmelerin potansiyel çalışanların çalışma durumlarını belirlemesine olanak tanıyan, İç Güvenlik Bakanlığı'na ait bir web sitesi olan Everify var, ancak işverenlerin bunu kullanmasını zorunlu kılan federal bir düzenleme yok. Birçok kişi, böyle bir düzenlemenin mevcut sistemden çok daha etkili ve insancıl bir şekilde yasa dışı güçü azaltmanın yolu olacağına inanıyor. Açıkçası, bu karmaşık meselenin birçok yönü var. Ancak, sınır güvenliğine ve göçmenlerin gözaltına alınmasına milyarlarca dolar harcamayı içeren bir çözümün en hafif tabirle kusurlu sonuçlarla uygulanması, ancak göçmenleri bu ülkeye çeken parayı kesmeyi içeren bir çözümün hiç benimsenmemesi merak uyandırıyor. Romalıların dediği gibi, kime fayda? Angela Nagel, Açık Sınırlara Karşı Sol Görüş adlı yazısında, Amerika'nın göç konusundaki kamuoyu tartışmasının yoğun duygusal ortamında, basit bir ahlaki ve siyasi ikilem hakimdir diye yazıyor. Göçmenliğe karşı olmak, sağcı, göçmenlikten yana olmak, ise, solcudur. Ancak göçün ekonomik boyutu farklı bir hikaye anlatıyor. Elbette, ekonomi, göç konusunda kamu politikasını şekillendirmesi gereken hususlardan sadece biridir. Bu, son derece duygusal bir konu haline geldi. Nagle'ın da eklediği gibi, I.C.E. tarafından suçlu gibi kovalanan düşük ücretli göçmenlerin, Akdeniz'de boğulan diğerlerinin ve dünya genelinde göçmen karşıtı duyguların endişe verici bir şekilde artmasının iğrenç görüntüleri göz önüne alındığında, solun yasa dışı göçmenleri hedef alınmaktan ve mağdur edilmekten korumak istemesinin nedenini anlamak kolaydır. Ve haklı olarak da öyle olmalıdır. Ancak göçmenlerin insanlık onurunu savunma yönündeki doğru ahlaki dürtüyle hareket eden sol, cepheyi çok geriye çekerek, aslında göçün sömürücü sisteminin kendisini savunmuş oldu. Nagılı takip ederek yüzeyin altındaki yapısal sorunlara, yani ekonomiye ama daha da derinlemesine güce bakalım. Ekonomik argüman oldukça açık, kitlesel göç, işgücü arzını artırır bu da iş gücünün maliyetini yani işçi ücretlerini düşürür Açıkça görüldüğü üzere, bu tür bir gelişme işgücü tüketicilerine, işverenlere veya kapitalistlere fayda sağlarken, işçileri dezavantajlı duruma düşürür. Elbette, üçüncü bölümde gördüğümüz gibi, göç, ücretleri etkileyen birçok güçten sadece biridir. Uzun vadeli veri eğilimlerine ilişkin istatistiksel analizim, göçün, özellikle üniversite eğitimi almamış işçiler için Son birkaç on yıldır Amerika Birleşik Devletlerindeki ücretlerin durgunlaşmasına, düşüşüne önemli bir katkıda bulunduğunu, ancak tek etken olmadığını göstermektedir. Amerikan tarihinde en büyük göç dalgasının, 19. yüzyılın sonlarında, yalnızca bizimkine benzer aşırı gelir eşitsizliği ve halk sefaleti dönemi olan ilk yaldızlı çağ ile aynı zamana denk gelmesinin bir nedeni vardır. Bir sosyal sisteme bu tür dışsal girdilerin elbette birden fazla etkisi vardır. Yaldızlı çağda Amerika'ya göç edenler, tıpkı bugün göçmenlerin yaptığı gibi, bu ülkeyi ölçülemez derecede zenginleştirdiler. Ancak aynı zamanda güç dengesini işçilerden sahiplere doğru kaydırarak servet pompasını hızlandırdılar. İşçilerin ücretlerini koruyan güçlü kurumlar olmadığı sürece, işgücü arz fazlası ücretleri düşürecektir. Bu, arz ve talep yasasının işleyişidir. Harvardlı ekonomist George Borjas, kendisi de bir göçmen, 2016 yılında yayımlanan işçi istiyorduk, Göç Anlatısının Çözümlenmesi adlı kitabında, göçün asıl etkisinin ekonomiye fayda sağlayıp sağlamadığı veya onu yavaşlatıp yavaşlatmadığıyla ilgili olmadığını açıklıyor. Hafif bir olumlu etkisi var, aksine, kazananlar ve kaybedenler yaratıyor. Vasıfsız göçmenlerin büyük bir akını, daha az eğitimli yerli işçilerin ücretlerini düşürüyor. Üniversite eğitimi almamış siyah Amerikalılar gibi zaten dezavantajlı topluluklar özellikle kötü etkileniyor. Ancak düşük ücretleri, göçmenleri istihdam edenler işletme sahipleri ve yöneticiler için daha yüksek karlara dönüşüyor. Nagle'ın da belirttiği gibi, bu fikir Karl Marx için de açıktı, Marx, Düşük ücretli İrlandalı göçmenlerin İngiltere'ye getirilmesinin onları İngiliz işçilerle düşmanca bir rekabete zorladığını savundu. Bunu, işçi sınıfını bölen ve sömürge sisteminin bir uzantısını temsil eden bir sömürü sisteminin parçası olarak gördü. Bu durum, olumsuz etkilenenler için de açıktı, işçiler ve örgütleri. 1882'de göçü kısıtlayan ilk yasadan, 1969'da Cesar Chavez ve ünlü çok etnikli birleşik çiftlik işçilerinin işverenlerin yasa dışı güçü kullanmasına ve teşvik etmesine karşı protestolarına kadar, sendikalar sıklıkla kitlesel göçe karşı çıkmıştır. Yasa dışı, düşük ücretli işçilerin kasıtlı olarak ithal edilmesini, işçilerin pazarlık gücünü zayıflatan ve bir tür sömürü olarak görmüşlerdir. Sendikaların gücünün, tanımı gereği, İş gücü arzını kısıtlama ve geri çekme yeteneklerine dayandığı gerçeği yadsınamaz, bu da tüm iş gücünün kolayca ve ucuza değiştirilebilmesi durumunda imkansız hale gelir. Açık sınırlar ve kitlesel göç, patronlar için bir zaferdir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Amerikan ekonomik elitleri de göçmenlerin sürekli akışının işçi ücretlerini düşürmelerine ve sermaye getirilerini artırmalarına olanak sağladığının farkındaydılar. 1886'da Andrew Carnegie, göçü her yıl ülkeye akan altın bir akıntıya benzetmişti. 19. yüzyıl boyunca, şirketler topluluğu bu altın akıntının akmaya devam etmesini sağlamak için Amerikan devletini sıklıkla kullandı. 1864'te, Lincoln yönetimi sırasında, kongrenin göçü teşvik yasasını çıkardığını hatırlayın. Bu yasanın hükümlerinden biri, Açık amacı fazla iş gücü geliştirmek olan federal göçmenlik bürosunun kurulmasıydı. Günümüzün iş dünyası liderleri çok daha ihtiyatlı davranıyorlar. Nagle'ın temel argümanını özüne indirgemek gerekirse, küreselleşme, yönetici elitler tarafından elit olmayanların pahasına güçlerini artırmak için kullanılır. Bu, işçilerden alıp patronlara veren bir başka zenginlik pompasıdır. Aynı zamanda, gelişmekte olan dünyadan zengin bölgelere servet aktaran küresel bir zenginlik pompasıdır. Bu fazladan servetin bir kısmı daha sonra büyük işletmeler için daha büyük siyasi güce dönüştürülür. Dahası, yerli ve göçmen işçiler arasındaki düşmanlık, örgütlenme yeteneklerini aşındırır. Sonuç olarak, Nagel şöyle savunuyor. Günümüzün iyi niyetli aktivistleri, büyük işletmelerin kullanışlı aptalları haline geldi. Açık sınırlar savunuculuğunu benimsemeleri ve göçü sınırlamayı tarifsiz bir kötülük olarak gören şiddetli ahlaki mutlakçılıkları nedeniyle, kitlesel göçün sömürücü sistemine yönelik her türlü eleştiri, adeta küfür olarak reddediliyor. Mevcut durum ve olması gereken durum, Amerika'yı kimin yönettiği sorusundan uzaklaşarak, bilimde ve hayatta olan ile olması gerekeni birbirinden ayırmak ve ikincisinin birincisini gölgelemesine izin vermemek önemlidir. Demokrasimizin yurttaşlık derslerinde öğretildiği kadar demokratik olmadığını kanıtlayan Domhoff ve Gillins gibi sosyal bilimciler antidemokratik değillerdir. Tam tersine, toplumumuzun daha iyi işlemesini sağlama arzusuyla motive olmuşlardır. Ve işleri iyileştirmenin tek yolu, nasıl çalışması gerektiğine dair önceden belirlenmiş bir fikri dayatmak değil, gerçekte nasıl işlediğini anlamaktır. Bu çok açık bir şey. Ama söylenmesi gerekiyor. Çünkü hoş olmayan keşifler yapan bilim insanları zulme uğradı. Galileo geri adım atmak zorunda kaldı, Giordano Bruno ise kazıkta yakıldı. Bugün hoş olmayan bir gerçeği keşfeden bir bilim insanı nefret gerçekleri yayıcısı olarak damgalanabilir. Konumuza daha yakın bir örnek olarak egemen sınıfın işleyişini ifşa edenler sınıf savaşçısı olarak suçlanma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bölüm 6 Amerika neden bir plütokrasi, Amerikan istisnaiyeti, Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik elitlerin hükümete hakim olma derecesi, diğer batı demokrasileriyle karşılaştırıldığında oldukça sıra dışıdır. Danimarka ve Avusturya gibi ülkelerde, halklarının isteklerine oldukça duyarlı olan yönetici sınıflar bulunmaktadır. Savaş sonrası dönemde, bu ülkeler sosyal demokratlar ve sosyalistler gibi güçlü merkez sol partiler tarafından yönetiliyordu. Merkez sol partiler, merkez sağ partilerle iktidarda dönüşümlü olarak yer alsa da, Batı Avrupa demokrasilerindeki yönetici elitler arasında refah devleti konusunda güçlü bir fikir birliği yaygındı. Danimarka ve Avusturya gibi ülkeler, BM ülkeleri vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sağlama yetenekleri açısından sıralandığında genellikle en üst sıralarda yer alırlar. Yakın zamana kadar, artan ekonomik eşitsizlik ilimine büyük ölçüde direndiler. Yaşam kalitesi göstergelerinin birçoğunda yaşam beklentisi, eşitlik, eğitim, ABD Batı dünyasında bir istisnadır. Neden? Açıklama tarih ve coğrafyanın etkilerinde yatmaktadır. Özellikle iki önemli faktör öne çıkmaktadır: jeopolitik ortam ve ırk, etnik köken. Amerikan plutokrasisinin tarihsel ve coğrafi kökenlerini anlamak için Son 500 yıldaki Batı Avrupa tarihine kısa bir bakışla başlayalım. 1500'den önce Avrupa, bazıları oldukça küçük olan, örneğin özgür imparatorluk şehirleri ve bağımsız prenslikler gibi 500'den fazla devlet ve küçük devletçik tarafından işgal edilmişti. Bir teokrasi, papalık devletleri, dışında, bu siyasi yapılar ya militokrasiler ya da pürütokrasiler tarafından yönetiliyordu. Külütokrasiler, özellikle İtalya'dan Ren Vadisi'ne ve ardından Baltık kıyı şeridi boyunca uzanan, Avrupa'nın ortasından geçen daha kentleşmiş bölgede yaygındı. Tipik örnekler arasında Kuzey İtalya'daki şehir cumhuriyetleri ve Baltık ticaretini kontrol eden Hansa Birliği üyeleri yer almaktadır. Sonraki 400 yıl boyunca, bu jeopolitik manzara tamamen yeniden şekillendi. İlk olarak, Avrupa'daki devletlerin toplam sayısı 500'den fazladan 30'a kadar önemli ölçüde azaldı. İkincisi, politokrasilerin çoğu yok oldu ve militokrasiler tarafından yutuldu. Sebebi mi? Üç kelime, askeri devrim. Barutlu silahlar 15. yüzyılda hızlı bir evrim geçirdi ve 1500 yılına gelindiğinde savaşın doğasını tamamen değiştirdi. Bir diğer önemli teknolojik gelişme ise, yeni barut imparatorluklarının coğrafi erişimini önemli ölçüde artıran okyanus gemilerinin geliştirilmesiydi. Avrupa bu gelişmelerde öncüydü ve bu da Avrupa'nın, Kuzey Amerika uzantısıyla birlikte, 1900 yılına kadar küresel hakimiyete ulaşmasının nedenini açıklıyor. Yoğun savaş koşulları, daha büyük ve daha bütünleşik devletleri destekliyordu. Küçük prenslikler ve şehir devletleri artık toplarla kolayca yıkılabilen surlarının arkasına saklanamazlardı. Avrupa devletleri arasındaki yoğun askeri rekabet, büyük ordular kuramayan, büyük miktarda tüfek ve topçu üretemeyen ve top ateşine dayanabilecek pahalı modern tahkimatlar inşa edemeyenleri elemişti. Askeri devrim aynı zamanda yönetim ve finans alanında da bir devrimi tetikledi çünkü başarılı devletler, nüfuslarından zenginliği verimli bir şekilde nasıl elde edip kullanacaklarını öğrenmek zorundaydı. Romalıların 2000 yıl önce söylemeyi sevdikleri gibi, para savaşın siniridir. Sonuç olarak, ortaçağ militokrasileri, askeri ve idari işlevleri birleştiren yönetici sınıflara doğru kademeli olarak evrildi. Çoğu politokrasi hızla yok olsa da, bazıları diğerlerinden daha uzun süre varlığını sürdürdü. Lagünüyle korunan adalarda kurulu Venedik Cumhuriyeti, diğer İtalyan şehir devletlerinden daha uzun süre ayakta kaldı. Hollanda, kısmen su yolları ve kanalları sayesinde, saldırı operasyonlarını zorlaştırdığı için 21. yüzyıla kadar varlığını sürdürdü. En ilginç örnek İngiltere'dir. 1066'dan sonra Norman yönetimi altında tipik bir ortaçağ militokrasisi olarak ortaya çıktı. Ancak Britanya adalarındaki korunaklı konumu sayesinde, İngiltere tüm adaları fethettikten sonra, en azından İngiltere içinde, daimi ordudan vazgeçebildi ve vazgeçti. Askeri bir sınıf olarak başlayan toprak sahipleri sınıfı, yavaş yavaş askeri karakterini kaybetti ve sadece Britanya parlamentosu üyelerinin seçildiği bir toprak sahibi sınıfı haline geldi. Britanya'nın kurduğu Dünya İmparatorluğu sayesinde büyük bir tüccar sınıfı gelişti. Kaynaklarının çoğunu kara ordularına yönlendirmek zorunda kalan veya fethedilen diğer Avrupa büyük güçlerinin aksine, Britanya İmparatorluğu kaynaklarını donanmasına yatırdı. Sonuç olarak, Birleşik Krallık, ekonomik ve idari işlevleri birleştiren bir elit tarafından yönetilmeye başlandı. ABD'deki iç savaş öncesi yönetici sınıf, İngiliz toprak ağalığının doğrudan bir uzantısıydı. Virginia, Carolina ve Georgia, İngiliz iç savaşını kaybeden birinci. Charles'ın destekçilerinden oluşan cavali yerler tarafından yerleşime açıldı. Yanlarında aristokratik yaşam tarzlarını ve sözleşmeli hizmetkarlarını getirdiler. Bunların yerini kısa süre sonra ömür boyu köleleştirilmiş Afrikalılar aldı. İngiliz İmparatorluğuna karşı devrim savaşını kazandıktan sonra, kazananlar kendi devletlerini kurmaya koyuldular. Güneydeki toprak sahipleri ve kuzeydeki tüccarlar, aşina oldukları kültürel yönetim biçimlerini büyük ölçüde kopyaladılar. Erken Amerikan Cumhuriyeti, bir hükümdarı olmamasına rağmen, ki o noktada zaten İngiliz İmparatorluğunda sadece sembolik bir figür haline geliyordu, Birleşik Krallık'tan esinlenerek oluşturulmuş bir oligarşiydi. Sonuç olarak, Amerika Birleşik Devletleri, kültürel genotipinin bir parçası olarak plütokrasiyi miras aldı. Elbette, ABD devasa bir toprak devleti haline bir anlık dalgınlıkla gelmedi. 17. yüzyılda ilk Avrupa kolonilerinin kurulmasından 19. yüzyılın sonuna kadar, toprak genişlemesi, Soykırım boyutuna ulaşan bir çatışmada yerli Amerikalıların aleyhine gerçekleşti. Amerika ayrıca İngilizlere karşı da savaştı, devrimde ve 1812'de. Meksika-Amerika Savaşı'nda, 1846 ila 1848, ABD Meksika'nın yarısını yuttu. Ancak, şirket zenginlerinin iç savaşta eski yönetici sınıfı devirmesiyle, kıtasal genişleme süreci neredeyse tamamlanmıştı. Sınır bölgesi geçmişte kalmış bir şey olarak ilan edilmiş ve 1890'a kadar yerli Amerikalıların tamamı esasen rezervasyonlara hapsedilmişti. Ne Meksika ne de Kanada ABD için herhangi bir tehlike oluşturmuyordu. Kuzey Amerika, Atlantik ve Pasifik okyanusları olmak üzere iki büyük Hendek'te korunan den bir adadır. ABD'nin sahip olduğu askeri yönetim, Amerikan profesyonel subaylarının ezici çoğunluğunun kaybeden tarafta savaştığı iç savaşta yok edildi. 1914'ten önce bürokratik aygıt son derece küçüktü ve federal hükümet GSYİH'nin sadece %2'sini ele geçiriyordu. Her halükarda idari aygıt, ne kadar varsa, tamamen zenginlerin egemenliğindeydi. 1828 ile 1900 yılları arasında, Kötü şöhretli ganimet sistemi sayesinde, çoğu federal yetkili, yerel postane müdürlerine kadar, seçimleri kazanan parti tarafından değiştirildi. Amerikan İç savaşı sonrası oluşum yıllarında, plütokrasinin gerek iç gerekse dış önemli bir rakibi yoktu. Bir kez yerleştikten sonra, toplumsal bir devrim olmadan yerinden edilmesi son derece zorlaştı. Dolayısıyla, Amerikan plütokrasisinin yükselişi büyük ölçüde tarihsel öncülleri ve coğrafi koşullarıyla açıklanabilir. Ancak 21. yüzyıla kadar devam eden varlığı ve gelişmesi büyük ölçüde ikinci bir nedene, yani ırk ve etnik kökene bağlıdır. Ve Jim Crow'u 7. Bu argümanı daha somut hale getirmek için Amerika'yı Danimarka ile karşılaştıralım. 19. yüzyılda, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Danimarka'da da sanayileşme, büyük fabrikalarda yoğunlaşmış bir işçi sınıfının oluşmasına yol açtı ve bu da işçi örgütlenmesini daha verimli hale getirdi. İlk Sosyal Demokrat Parti, 1871'de Kopenhag'da Louis Pio, Harald Birx ve Paul Galef tarafından kuruldu ve bu üçlü, Danimarka İşçi Hareketi'nin kutsal üçlüsü olarak bilindi. Hepsi de elit olmayan geçmişlerden geliyordu. Pio kiracı çiftçilerin oğluydu, diğer ikisi ise küçük burjuvazi mensubuydu. Ancak iyi bir eğitim aldılar, Marx'ı çok okudular ve editör ve yayıncı olarak çalıştılar. Sosyal Demokrat Parti ilk olarak 1884'te Danimarka parlamentosuna girdi. 1924'te oyların %37, sine alarak ülkenin en büyük partisi oldu. Lideri Thorvald Stouning, işçi sınıfı kökenli, başbakan oldu. Sadece bir dönem iktidarda kaldılar ve geçici olarak liberaller tarafından yerlerine geçildi, ancak 1929'da tekrar iktidara geldiler. Dolayısıyla, Danimarkalı sosyal demokratların karşı elitler konumundan yerleşik elitlere dönüşmesi 60 yıl sürdü. Pio, Biriks ve Gelef radikal ve ateşli kişilerken, Stoltenberg diyalog sanatını mükemmelleştirerek radikal ve liberal fikirleri harmanladı ve muhalefetle uzlaşma sağladı. 1933'te Stoltenberg, İskandinav modeli olarak bilinen şeyin temellerini atan Kanslergade Anlaşması'nı müzakere etti. İskandinav modelinin en önemli özelliği, ortak iyilik için birlikte çalışan işçi, iş dünyası ve hükümet arasında üçlü işbirliğidir. Her İskandinav ülkesi sosyal demokrasiye kendi özgün yolunu izlese de Danimarka diğerlerine bir örnek ve ilham kaynağı oldu. İskandinav modeli, toplumların üyelerine yüksek yaşam kalitesi sunmalarını sağlamanın son derece başarılı bir yolu olduğunu kanıtladı. Son zamanlarda ABD'de hem merkez sağ entelektüeller, örneğin Francis Fukuyama, hem de ilerici sol politikacılar, örneğin Bernie Sanders Danimarka'yı örnek alınacak bir model olarak gösterdiler. Bir süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir yörünge izledi. Popülist Parti, Halk Partisi ve 1890'larda Amerika'da ortaya çıkan sosyalist partiler hiçbir zaman iktidara gelememiş olsalar da, Amerikan ana akım siyaseti üzerindeki etkileri yadsınamazdı. Ana akım partilerden biri olan Demokrat Parti, Franklin Roosevelt'in liderliğinde yarı sosyal demokrat bir parti haline geldi. İlerici dönem ve yeni düzen sırasında benimsenen reformlar sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri birçok açıdan İskandinav ülkesi oldu. Bu yörüngeyi bu bölümün ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı olarak ele alacağım, ancak burada 20. yüzyılın ikinci yarısında Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yörüngelerinin neden farklılaştığından bahsedelim. Cevabın büyük bir kısmı ırk meselesinde yatıyor. Irk, başlangıcından bugüne kadar Amerikan siyasetinin en önemli konularından biri olmuştur. Öneminden dolayı, son derece siyasallaştırılmış ve ideolojikleştirilmiştir. Daha önce de belirttiğim gibi, FDR dönemi Demokrat Partisi işçi sınıfının partisi olarak düşünülebilir, ancak önemli bir nitelendirme eklememiz gerekiyor. Bu, Beyaz işçi sınıfının partisiydi. Gündemini hayata geçirmek için FDR, Güney elitleriyle şeytani bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. Bu da Güney'i, FDR yönetiminin kurduğu işçiler, işletmeler ve hükümet arasındaki üçlü anlaşmadan muaf kıldı. Özellikle Güney'deki ayrımcı rejim dokunulmadan bırakıldı. Siyah işçiler, özellikle Güney'de, yeni düzenin sosyal sözleşmesinden dışlandı. Heather Cox Richardson'ın Güney İç Savaşı Nasıl Kazandı adlı kitabında yazdığı gibi. Böylece, eşitsizliğe dayalı özgürlük üzerine kurulu orijinal Amerikan paradoksu yeniden kuruldu. Bu yeniden tesis, renkli insanları eşitsizliğe mahkum etti, ancak aynı zamanda oligarkların demokrasiyi yok etme yeteneğini de zayıflattı. Siyah ve kahverengi insanlar ast konumdaydı, bu nedenle zengin erkekler, serveti yeniden dağıtmak ve özgürlüğü yok etmek için hükümeti ele geçirdiklerini ikna edici bir şekilde savunamadılar. Bu söylem etkisiz hale gelince, beyaz Amerikalılar serveti ve gücü dizginlemek için hükümeti kullandılar. 1900'lerin başlarında Theodore Roosevelt'in başkanlığından 30 yıl sonra Franklin Delano Roosevelt'in başkanlığına kadar, ilericiler ekonomiyi düzenlediler, sosyal refahı korudular ve ulusal altyapıyı teşvik ettiler. Ancak bu hükümet aktivizmi, beyaz erkekleri kadınlara ve renkli insanlara karşı ayrıcalıklı kıldı. Hatta Büyük Buhran'ın yeni düzen programları bile, yoksulları umutsuzluktan kurtarmak ve kontrolden çıkmış kapitalizmi dizginlemek için tasarlanmış olsa da, kadınlar ve erkekler, siyahlar, kahverengiler ve beyazlar arasındaki ayrımları dikkatlice korudu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 20 yılda bu durum değişmeye başladı. Güçlü ekonomik büyüme, herkesi refaha kavuşturacak kadar zenginlik yarattı, ulusal birlik duygusu, renkli tenli insanların dışlanmasına karşı çıktı ve soğuk savaş rakipleri arasındaki ideolojik rekabet ek bir itici güç sağladı. Sovyet propagandasının ABD'deki yaygın ırkçılığı sürekli hatırlatması utanç vericiydi. Bu koşullar altında beslenen Sivil Haklar Hareketi, toplumsal değişim için karşı konulamaz bir güç haline geldi. Ancak, toplumsal sözleşmenin siyah işçileri de kapsayacak şekilde kademeli olarak genişlemesi, Amerika'yı diğer iki çıkar grubu olan işçiler ve devlet tarafından kısıtlanan yarı İskandinav bir ülke olarak gören ve bundan memnun olmayan zenginler için bir fırsat yarattı. Cumhuriyetçi Parti'yi kendi gündemlerini ilerletmek için bir araç olarak kullandılar ve işçi korumalarını ortadan kaldırmayı ve zenginlerin vergilerini azaltmayı hedeflediler. Bu gündem, başlangıçta beri Goldwater ve Richard Nixon gibi politikacılar tarafından, daha sonra ise Ronald Reagan tarafından güney stratejisi olarak adlandırılan ve amacı açık veya örtülü ırkçı konuları kullanarak güneydeki beyaz seçmenlere hitap ederek Cumhuriyetçi Parti'yi eski konfederasyon eyaletlerinde baskın parti haline getirmek olan bir strateji olarak hayata geçirildi. Böyle bir strateji, ırksal ve kültürel olarak homojen bir ülke olan Danimarka'da başarılı olamazdı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi sınıfı ırk temelinde bölünebiliyordu ve bölünüyordu da, beyaz, siyah, kahverengi. Eski Romalıların dediği gibi, böl ve yönet. Heather M.C.G.H., The Sum of Us adlı kitabında şöyle yazıyor. Amerikan sanayi işçiliğinin 200 yıllık tarihinde, işverenlerin işçileri cinsiyet, ırk veya kökenlerine göre bölme, gruplar arasında şüphe ve rekabeti körükleme yeteneğinden daha büyük bir toplu pazarlık karşıtı araç olmamıştır. Basitçe söylemek gerekirse, patronunuz daha ucuza başka birini işe alabiliyorsa veya almakla tehdit ediyorsa, pazarlık gücünüz azalır. 19. yüzyılda, işverenlerin siyahi işçilere beyaz işçilerin ücretlerinin çok küçük bir kısmını ödeyebilmesi, Beyazların özgür siyahi insanları geçim kaynaklarına yönelik bir tehdit olarak görmelerine neden oldu. 20. Yüzyılın başlarında, bu rekabetçi dinamiğe yeni göçmenler eklendi ve sonuç sıfır toplamlı bir oyun oldu, patron daha fazla kar elde etti, bir grup yeni, daha kötü bir işe sahip oldu, diğer grup ise hiç işe sahip olmadı. Savaş yıllarında, erkekler kadınların istihdamına karşı protesto gösterileri düzenledi. Demografik gruplar arası rekabet, Amerikan işgücü piyasasının belirleyici özelliğiydi, ancak bu tabakalaşma yalnızca işverene fayda sağladı. İşçi sınıfı dayanışması için bu potansiyel zayıf nokta, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk kitlesel işçi örgütü olan işçi şövalyeleri gibi ilk işçi örgütleyicileri tarafından çok iyi anlaşılmıştı. Yeniden yapılanmanın çalkantılı yıllarında örgütlenmeye başlayan şövalyeler, Irk veya etnik köken ayrımı gözetmeksizin üye topladılar, herhangi bir ırksal veya etnik grubu dışlamanın işverenlerin işine yarayacağına inanıyorlardı. 1880'de Şövalyelerin resmi gazetesinde şöyle yazıyordu, İşçiler neden işveren tarafından ücretleri düşürmek için bir araç olarak kullanılabilecek herhangi birini örgüt dışında tutsunlar ki, siyah işçilerin sendikadı olmasıyla, beyaz işçiler, patronların ücretleri düşürmek veya grevleri kırmak için sömürebilecekleri bir nüfusu ellerinden alarak kazanç sağladılar, aynı zamanda, siyah işçiler de sendikanın kazandığı kazanımlardan faydalanarak kazanç elde ettiler. Şövalyeler ayrıca saflarına kadınları da dahil ettiler. 1886'da Güney Carolina, Charleston'da bir gazeteci, şövalyelerin o şehirde üye örgütlemedeki başarısını şöyle bildirdi, her şey başarısız olduğunda, yoksulluk bağı beyaz ve siyahi mekanikçileri ve işçileri birleştirdi. İşçi şövalyeleri, 19. yüzyılın son 10 yılında Amerikan zenginler sınıfına meydan okuyan daha geniş popülist hareketin bir parçasıydı. Thomas Frank'ın son kitabı Halk, Hayır, Antipopülizmin kısa tarihinde belgelediği gibi, popülistlerin ideali, ırksal çizgileri aşan sınıf temelli siyasi eylemdi. Ancak popülist hareket, kitlesel demokratik bir hareket olarak başarısız oldu. Neden? Bu sorunun bir cevabı Martin Luther King J.R. tarafından sunuldu. 1965'te Selma'dan Montgomery, Alabama'ya yapılan yürüyüşün sonunda yaptığı konuşmada King, yürüyüş arkadaşlarına kısa bir tarih dersi verdi. Halk Partisi'nin yoksul beyaz kitleleri ve eski siyah köleleri, Egemen sınıfın çıkarlarını tehdit edecek bir oy bloğunda birleştirmeye nasıl çalıştığından bahsetti. Ancak zenginler dünyayı ele geçirdi ve yoksul beyaz adama Jim Crow yasalarını verdi. Ve buruşuk midesi boş ceplerinin sağlayamadığı yiyecek için feryat ettiğinde, evet efendim, Jim Crow'u yedi, ona ne kadar kötü durumda olursa olsun, en azından beyaz bir adam olduğunu, siyah adamdan daha iyi olduğunu söyleyen psikolojik bir kuştu bu. Doğru efendim, ve Jim Crow'u yedi. Hı hı, ilerici dönem trendinin tersine dönmesi. Peki tüm bunlar, Amerika'yı kimin yönettiğine dair araştırmamızın sonuçlarını yorumlamamıza nasıl yardımcı oluyor? Öncelikle, zenginleri suçlamaktan kaçınalım. Ekonomik elitler kötü değiller, ya da en azından aralarındaki kötü insanların oranı, nüfusun geri kalanından çok farklı değil. Kendi çıkarlarıyla hareket ediyorlar. Ancak yönetici sınıf arasında olmasa bile, genel nüfusta da Rahibe Teresa gibi kişiler oldukça nadir bulunuyor. Dahası, yüzde birlik kesimin çoğunun sadece kısa vadeli çıkarlarıyla değil, daha fazlasıyla motive olduğunu biliyoruz. Nick Hannauer yalnız değil, bir grup zengin vatansever milyoner, 2010 yılından beri çok zenginlere uygulanan vergileri artırmak için kampanya yürütüyor. Ve neredeyse tüm milyarderler, değerli gördükleri amaçlara bağışta bulunuyor, ancak bunun bazı istenmeyen sonuçları olabilir, bunları daha sonra ele alacağız. Son olarak, tarih, yönettikleri ülkeleri batıran bencil elitlerin örnekleriyle dolu olsa da, krizlerin üstesinden gelen ve sosyal işbirliğini yeniden inşa eden sosyal yanlısı elitlerin örnekleri de var, işte bir örnek. Amerikan siyasi sistemi iç savaştan beri şirket elitlerinin egemenliğinde olsa da, bazı tarihsel dönemlerde elitler öncelikle kendi çıkarları için çalışırken, diğerlerinde kendi kısa vadeli çıkarları pahasına bile olsa toplumun tamamına fayda sağlayan politikalar uyguladılar. Zengin ve güçlülerin siyasi gündemi kendi çıkarlarına uygun hale getirdiği dönemleri anlamak nispeten kolaydır, örneğin ekonomik eşitsizliğin hızla arttığı yaldızlı çağda olduğu gibi. Ancak gelir ve servet eşitsizliğinin azalma eğiliminde olduğu Kabaca 1930'lardan 1970'lere kadar süren büyük sıkıştırma döneminin politikalarını nasıl açıklayabiliriz? Yaldızlı çağı sona erdiren ve büyük sıkıştırmayı başlatan tersine dönüşe ne sebep oldu? Tarihsel vaka incelemeleri, bu tür eğilim değişimlerinde kilit rolün uzun süreli siyasi istikrarsızlık dönemlerinde oynandığını göstermektedir. Bazen bu durum toplumsal devrimlerle, devlet çöküşleriyle veya kanlı iç savaşlarla sonuçlanmıştır. Ancak diğer durumlarda, elitler sonunda sürekli şiddet ve düzensizlikten endişe duymaya başlamışlardır. Bir araya gelmeleri, iç çekişmelerini bastırmaları ve daha işbirlikçi bir yönetim biçimine geçmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır. 1920'ler civarındaki 20 yıl, Amerika Birleşik Devletleri için oldukça çalkantılı bir dönemdi. Şiddetli işçi çatışmaları, yaldızlı çağdan beri daha kanlı ve sık hale gelmiş ve şiddetli 1910'lar ve 1920'lerin başlarında zirveye ulaşmıştı. 1919'da yaklaşık 4 milyon işçi, iş gücünün %21'i, işverenleri sendikaları tanımaya ve onlarla pazarlık yapmaya zorlamak amacıyla işçi grevlerine ve diğer yıkıcı eylemlere katıldı. ABD işçi tarihinin en kötü olayı Blerr Dağı Muharebesiydi, 1921. Bir işçi anlaşmazlığı olarak başlamasına rağmen, sonunda Amerikan İç Savaşı dışında ABD tarihinin en büyük silahlı ayaklanmasına dönüştü. Tüfeklerle silahlanmış 10 bin ila 15 bin madenci, Logan savunucuları olarak adlandırılan binlerce grev kırıcı ve şerif yardımcısıyla savaştı. Ayaklanma, Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından sona erdirilmek zorunda kaldı. Irk sorunları işçi sorunlarıyla iç içe geçmişti ve bu dönemdeki birçok siyasi şiddet olayında ikisini birbirinden ayırmak imkansızdı. 1917’deki Doğu Saint Louis isyanında en az 150 kişi öldürüldü. Irk temelli isyanlar 1920 civarında da zirveye ulaştı. En ciddi iki olay, 1919’daki Kızıl yaz ve 1921’deki Tulsa ırk katliamıydı. Kızıl yaz, Amerika Birleşik Devletleri genelinde 20’yi aşkın şehirde isyanlara yol açtı ve yaklaşık 1000 kişinin ölümüne neden oldu. Yaklaşık 300 kişinin ölümüne yol açan, Fiilen toplu bir linç olan 1921 Tulsa isyanı, bir iç savaş niteliği taşıdı. Binlerce siyah ve beyaz Amerikalı, ateşli silahlarla sokaklarda savaştı ve zengin bir siyah mahallesi olan Greenwood bölgesinin büyük bir kısmı yıkıldı. Son olarak, 1910'lar işçi radikalleri ve anarşistler tarafından gerçekleştirilen terörist faaliyetlerin zirve noktasına ulaştığı yıllar oldu. İtalyan anarşistlerin bombalama kampanyası, 1920'de Wall Street'te 38 kişinin ölümüne yol açan patlamayla sonuçlandı. Bunu, 1927'deki okulu felaketi izledi, bu olayda, aralarında 38 öğrencinin de bulunduğu 45 kişi yerli bir terörist tarafından öldürüldü. Daha az şiddet içeren, ancak nihayetinde daha tehdit edici gelişmeler, Yükselen sosyalist ve popülist hareketlerden kaynaklanan iktidardaki sınıfa yönelik iç seçim meydan okumaları ve Avrupa'da komünizm ve faşizmin yükselişinden kaynaklanan dış tehditlerdi. Ekonomik elitler, en büyük tehdidi Rusya'daki Ekim devriminin zaferinde ve Amerikan siyasi düzeninin temellerine doğrudan meydan okuyan militan bir evrenselleştirici ideolojiye sahip olan SSCB'nin kurulmasında algıladılar. Amerika'daki karşı elitlerin çoğunun işçi örgütleyicileri, anarşistler, sosyalistler ve komünistler Güney ve Doğu Avrupa'dan yeni göçmenler olması da durumu daha da kötüleştirdi. 1919'dan 1921'e kadar ülkeyi kasıp kavuran birinci kızıl korku, elitlerin Amerika'da Bolşevik bir devrimin yakın olduğu korkusunun bir yansımasıydı. Daha önce de gördüğümüz gibi, 1920'ye gelindiğinde, Amerika'nın ekonomik ve siyasi elitleri, tutarlı siyasi eylemi teşvik eden bir dizi kurum, elit yatılı okullar, I.V.Y. League üniversiteleri, seçkin kulüpler ve en önemlisi bir politika planlama ağı, edinmiş gerçek bir üst sınıfa dönüşmüştü. Zamanla, birçok Amerikalı lider arasında, istikrarsızlığı azaltmak için siyasi sistemi yeniden dengelemek üzere adımlar atılması gerektiği ve bunu aşağıdan devrim yoluyla değil, yukarıdan reformlar yaparak yapmanın daha iyi olduğu yönünde bir farkındalık oluştu. 19. yüzyıl boyunca, Amerikalı kapitalistler işçi sınıfının refahı konusunda hiçbir endişe göstermemişlerdi. Sosyal Darwinizm ve günümüzde piyasa fundamentalizmi olarak adlandıracağımız fikirler entelektüel ortamı domine ediyordu. 1900'den sonra, ilerici dönemde işler değişmeye başladı ve 1900 onların sonlarına doğru, Şirketlerin sosyal sorumluluk sahibi davranmaları gerektiği fikri yerleşmeye başladı. Örneğin, bu dönemde birçok şirket tarafından çalışanlara hisse senedi planları uygulamaya konuldu. Zenginlik akışını durdurmada kilit bir gelişme, 1921 ve 1924 yıllarında çıkarılan göç yasalarıydı. Bu yasaların ardındaki temel motivasyonun büyük ölçüde İtalyan anarşistler ve Doğu Avrupalı sosyalistler gibi tehlikeli yabancıları dışlamak olmasına rağmen, daha geniş etkisi işgücü arz fazlasının azalması oldu. Bu da iş dünyası elitlerinin çok iyi bildiği bir durumdu. Göçün durdurulması işgücü arzını azalttı ve gelecek 10 yıllar boyunca reel ücretlere güçlü bir ilme kazandırdı. Bu eğilimler ilerici dönemde başlatılmış olsa da, Büyük Buhran'ın getirdiği ekonomik ve sosyal çalkantılarında yardımıyla yeni düzen döneminde olgunlaştı. Özellikle, yeni yasalar sendikalar aracılığıyla toplu pazarlığı yasallaştırdı, asgari ücreti getirdi ve sosyal güvenliği kurdu. Amerikan elitleri esasen işçi sınıfıyla kırılgan, yazılı olmayan bir anlaşma imzaladı. Bu örtülü sözleşme, ekonomik büyümenin meyvelerinin hem işçiler hem de işverenler arasında daha adil bir şekilde dağıtılacağı sözünü içeriyordu. Karşılığında, siyasi ekonomik sistemin temellerine meydan okunmayacaktı. Devrimi önlemek, bu anlaşmanın en önemli nedenlerinden biriydi, ancak tek nedeni değildi. Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası Başkanı Douglas Fraser, Anlaşmanın terk edilmek üzere olduğu 1978 yılında işçi yönetim grubundan istifa ettiğinde, sert istifa mektubunda şunları yazdı, işçi hareketinin kabulü, iş dünyasının alternatiflerden korkmasından kaynaklandı. Bu anlatımda, Amerikan güç elitleri arasındaki birlik derecesini aşırı vurgulamamak önemlidir. Gizli bir kapitalist komplo yoktu ve gerçekten tek tip bir yönetici sınıfta yoktu. Domhoff ve Weber, yeni düzen reformlarının kökeni ve uygulanmasına ilişkin analizlerinde, yeni düzen yasalarının şekillenmesinde en az 6 tanınabilir güç ağının yer aldığını vurguluyorlar. Bu güç aktörleri arasındaki karmaşık bir çatışma ve işbirliği modeli, çeşitli reformların başarısını veya başarısızlığını belirliyordu ve farklı yasalar farklı ittifaklar tarafından desteklenebiliyordu. İlerici dönemdeki trend değişimi, ekonomik eşitsizliğin uzun süre azaldığı büyük sıkıştırma dönemini başlattı. Ancak, bu niceliksel eşitsizlik azalırken, bu düzenlemenin bir de olumsuz yönü vardı. Sosyal Sözleşme, Beyaz işçi Sınıfı ile WASP, Beyaz Anglo-Sakson Protestan, elitleri arasındaydı. Siyah Amerikalılar, Yahudiler, Katolikler ve Yabancılar işbirliği çemberinden dışlandı ve ağır ayrımcılığa maruz kaldılar. Bununla birlikte, bu tür kategorik eşitsizlikleri daha da kötüleştirirken, bu anlaşma öncelikle genel ekonomik eşitsizlikte dramatik bir azalmayı mümkün kıldı. Gördüğümüz gibi, Siyah Amerikalıların sözleşmeden dışlanması, FDR yönetiminin yaptığı taktiksel tercihlerin bir sonucuydu, bu yönetim, Muhafazakar iş dünyası elitlerinin, Ulusal Üreticiler Birliği etrafında örgütlenen, direnişine karşı yasalarını geçirmek için güney oylarına ihtiyaç duyuyordu ve bu elit kesim, işçi sınıfına herhangi bir taviz vermeye kesinlikle karşıydı. Geriye dönüp baktığımızda, siyah işçileri terk etme kararı, Jack ve Robert Kennedy ve Lyndon Johnson gibi yeni nesil liderlerin, Sonunda Güney elitlerinin iç savaş ve yeniden yapılanmanın başarısızlığının ardından kurduğu apartheid devletini ortadan kaldıran yeni bir sivil haklar çağını başlatmalarını da mümkün kıldı. Büyük sıkıştırma, işbirliği bedelsiz değildir. Kamu yararına hizmet üretmek için, işbirliği yapanların kendi çıkarlarından az ya da çok fedakarlık etmeleri gerekir. İlerici ve yeni düzen dönemlerindeki sosyal fayda politikalarının bedeli ödenmek zorundaydı ve bu bedeller Amerikan egemen sınıfı tarafından karşılandı. Ekonomik elitlerin bunu başarmak için ne kadar çok şeyden vazgeçmek zorunda kaldıkları pek takdir edilmiyor. 1929 ile 1970'ler arasında, en zenginlerin servetleri sadece göreceli olarak, ortalama servete kıyasla, değil, Mutlak olarak da, enflasyon hesaba katıldığında, azaldı. Kevin Phillips, Amerikan Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca zenginlerin servetlerinin nasıl değiştiğini görselleştirmek için zekice bir yöntem buldu. Amerikan tarihinin farklı dönemleri için, en zengin kişinin ne kadar servete sahip olduğuna dair veriler buldu ve bunu tipik bir Amerikalı işçinin yıllık maaşına böldü. 1790'da en zengin kişi yaklaşık 1 milyon dolarla Elias Derby'ydi. Tipik bir Amerikalı işçi yılda 40 dolar kazanıyordu ki bu iyi bir maaştı. O zamanlar sıradan Amerikalıların, onları dünyanın en uzun insanları yapacak kadar yüksek yaşam standartlarına sahip olduklarını hatırlayın. Dolayısıyla, en büyük servet, 25 bin işçinin yıllık maaşına eşdeğerdi. Bu göstergenin ilk zirvesine ulaştığı 1912'de ise en büyük servet 1 milyar dolardı ve şanslı sahibi John D. Rockefeller'dı. Bu 2,6 milyon yıllık maaşa eş değerdi, 2 kat x100 daha fazla. 19. yüzyılın büyük ekonomik bunalımları işçi sınıfına büyük acılar yaşatırken en zenginlerin zafer yürüyüşü üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmadı. Ancak ilerici ve yeni düzen dönemlerinde işler değişti. 1929'da New York borsasının çöküşüyle tetiklenen Büyük Buhran, Federal Reserve Sistemi üyesi olan en büyük bankaların üçte birini ve daha küçük bankaların neredeyse yarısını yok etti. Ulusal Üreticiler Birliği'ne üye sayısı 1920'lerin başlarında 5000'den fazla iken 1933'te 1500'e düştü. Bir gecede binlerce iş lideri sıradan vatandaş sınıfına düştü. Ve bazıları kelimenin tam anlamıyla ofis binalarının en üst katlarındaki ofislerinden atlayarak öldü. 1925'te 1600 milyoner vardı. Ancak 1950'de 900'den azı kaldı. En büyük servetin büyüklüğü 10 yıllarca 1 milyar dolarda sabit kaldı. 1962'de en zengin adam J. Paul Getty'di, 1 milyar doları, nominal dolar cinsinden 50 yıl önce Rockefeller'ınkiyle aynıydı. Ancak enflasyon nedeniyle milyar dolarının gerçek değeri önemli ölçüde daha azdı. 1982'de enflasyon doları daha da aşındırdığında, en zengin Amerikalı, 2 milyar dolarlık servetiyle sadece 93 bin yıllık maaşa denk gelen Daniel Ludwig'ti. Seçkinlerin aşırı üretiminin bu şekilde tersine dönmesi, iç savaş sonrasında yaşananlara benzer büyüklükteydi, ancak tamamen şiddet içermeyen yollarla gerçekleştirildi. Bunu hiçbir toplumsal devrim yapmadı, egemen sınıf bunu kendi başına yaptı veya en azından, kendi içindeki sosyal yanlısı bir fraksiyonun, elitlerin geri kalanını reformlara duyulan ihtiyaca ikna etmesine izin verdi. Bunu daha iyi anlamak için, en yüksek gelirler üzerindeki vergi oranının seyrini izleyelim. 1913'te federal vergi sistemi kurulduğunda, en yüksek gelir dilimindeki vergi oranı sadece %7'ydi. Birinci Dünya Savaşı sırasında %77'ye yükseldi, ancak 1929'da %24'e düştü. Büyük Buhran sırasında %63'e çıktı ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru %94'e fırladı. Bu, ulusal bir acil durum zamanında gerekli bir fedakarlık olarak gerekçelendirildi. Ancak savaş bittikten sonra bile, en yüksek vergi oranı 1964 yılına kadar %90'ın üzerinde kaldı. Bir düşünün, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki iki barış dolu 10 yılda, çok zenginler gelirlerinin onda dokuzunu devlete bağışladılar. Fransız iktisatçı Thomas Piketty, en ünlü kitabı 21. yüzyılda sermayede, Uzun vadede sermaye getiri oranının genellikle ekonomik büyüme oranından daha yüksek olduğunu ve bunun da artan ekonomik eşitsizliğe ve servetin elitlerin elinde yoğunlaşmasına yol açtığını savunur. Değerli meslektaşım ve dostum Walter Scheidel'in Büyük Eşitleyici adlı kitabı ise eşitsizliği azaltan tam tersi süreci ele alıyor. Etkileyici sayıda tarihi örnek toplayarak, ölüm büyük eşitleyicidir diye savunuyor. Genellikle, servet eşitsizliğini azaltmak için büyük bir sarsıntı gerekir ve bu sarsıntı genellikle toplumsal bir devrim, devletin çöküşü, kitlesel seferberlik savaşı veya büyük bir salgın şeklinde olur. 9. bölümde, Kırsis DB'deki ilk 100 vakanın sonuçlarını incelediğimde göreceğimiz gibi, Şaydıl'ın karamsar görüşü yalnızca %90 oranında doğrudur. Amerika'daki büyük sıkıştırma istisnai ve umut verici vakalardan biridir. Kanlı bir devrim veya devlet çöküşü, felaket niteliğinde bir salgın yaşanmadı ve ikinci. Dünya Savaşı tamamen deniz aşırı ülkelerde yapıldı. İkinci. Dünya Savaşı sırasında nazi rejimine ve ardından gelen soğuk savaş sırasında Sovyetler Birliği'ne karşı iç devrim ve dış rekabet tehditleri Amerikan yönetici sınıfının zihinlerini Servet pompasını durduran ve eşitsizlik ilimini tersine çeviren doğru reform karışımını benimsemeye odaklamada açıkça etkili oldu. Ancak, ilerici dönemden yeni düzene ve büyük topluma kadar Amerikan liderlerinin tek motivasyonunun korku olduğunu düşünmek haksızlık olurdu. Savaş sonrası dönemde, elitlerin çoğu, elitler arasında ve elitler ile sıradan insanlar arasında sosyal işbirliğini teşvik eden değerleri içselleştirmişti. Tarihçi Kim Phillips Fein'in Görünmez Eller adlı eserinde yazdığı gibi, işçi şirket ilişkilerini düzenleyen yeni düzen politikalarına ilk başta direnmelerine rağmen, çoğu şirket yöneticisi ve hissedarı 1950'lere gelindiğinde yeni düzenle barışmıştı. Şirketlerindeki işçi sendikalarıyla düzenli olarak pazarlık yapıyorlardı. Ülkenin ekonomik durgunluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için mali politika ve hükümet müdahalesinin kullanılmasını savunuyorlardı. Devletin ekonomik yaşamı yönlendirmede bir rol oynayabileceği fikrini kabul ediyorlardı. ABD Ticaret Odası Başkanı 1943'te odaya şöyle demişti, eski tarz kapitalizmin, ilkel, serbest bir dönemin, sonsuza dek yok olduğunu görmemek ancak kasıtlı olarak kör olanların işidir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, bugün ticaret odası, neoliberal piyasa fundamentalizminin en uç biçimlerini savunan ekonomik elitin örgütlerinden biridir. Başkan Dwight Eisenhower, kardeşine yazdığı bir mektupta şunları belirtmişti. Eğer herhangi bir siyasi parti sosyal güvenliği, işsizlik sigortasını kaldırmaya, işçi yasalarını ve tarım programlarını ortadan kaldırmaya kalkışırsa, o partinin adını siyasi tarihimizde bir daha duymazsınız. Elbette, bunları yapabileceğinize inanan küçük bir ayrılıkçı grup var. Bunların arasında H.L. Hunt, birkaç Teksaslı petrol milyarderi ve diğer bölgelerden ara sıra bir politikacı veya iş adamı bulunuyor. Sayıları önemsiz ve aptallar. Eisenhower'ın cumhuriyetçi olduğunu söylemeye gerek var mı? Barry Goldwater, 1964'te düşük vergiler ve sendika karşıtı söylemler platformuyla Lyndon Johnson'a karşı yarıştı. Günümüz standartlarına göre Goldwater, politikaları örneğin Bill Clinton'inkilerden çok farklı olmayan ılımlı bir muhafazakardı. Ancak tehlikeli bir radikal olarak görüldü ve iş dünyası liderleri kampanyasını terk ederek Johnson'ı destekledi. Goldwater ezici bir yenilgiye uğradı. Karmaşık toplumların kırılganlığı, gördüğümüz gibi Amerikan Cumhuriyeti iki devrimci dönemden geçti. 1850'lerde gelişen ilk dönem, Amerikan İç Savaşı ile sonuçlanan bir toplumsal devrimle çözüldü ve bu savaş, savaş öncesi dönemdeki yönetici elitlerin yerini yeni kurumsal yönetici sınıfa bıraktı. 1920'lerde zirveye ulaşan ikinci dönem ise, ilerici ve yeni düzen dönemlerinin reformlarının benimsenmesiyle çözüldü. Bugün, üçüncü bir devrimci dönemdeyiz. Bu durum nasıl çözülecek bir iç savaşla mı, reformlarla mı, yoksa ikisinin bir kombinasyonuyla mı? Bu soruya sekizinci bölümde tekrar döneceğim. Ancak burada, yapısal dinamik bir analizin, bunun ne olduğuna dair ayrıntılı bir açıklama için A3 bölümüne bakın, mevcut anlaşmazlık çağımızı anlamak için ne gibi dersler verebileceğinden bahsedelim. Analizin yapısal kısmı oldukça karamsar görünüyor, zenginlik pompası, yönetici elitler için o kadar karlı ki, onu durdurmanın şiddetli bir devrim gerektireceği anlaşılıyor. Ancak analizin dinamik kısmına geçtiğimizde, bir umut ışığı beliriyor. Yönetici sınıfın kendisinin ya da daha doğru bir ifadeyle, İçindeki sosyalist grupların sistemi yeniden dengeleyerek zenginlik pompasını durdurması ve elitlerin aşırı üretiminin nispeten barışçıl bir şekilde tersine çevirmesi mümkün. Bu tür umut verici örnekler 9. bölümde ele alınacaktır. Ancak böyle bir sonuç, sosyalist güçlerin ekonomik elitleri, yaklaşan bir krizi önlemek için kendi çıkarlarına aykırı reformlara katlanmaya ikna etmesini gerektiriyor. Ve henüz o noktada değiliz. Beşinci bölümün başında yer alan kurgusal karakterler Andy ve Clara, ne kadar iyi insanlar olsalar da, çok fayda sağladıkları toplumsal düzenin temellerini baltalamaya çalışırlar. Bunu iki şekilde yaparlar. Vergi indirimini savunan politikacılara verdikleri destek, devletin işleyişi için ihtiyaç duyduğu geliri azaltır. Vakıfları ise sosyal adalet ve eşitlik için çalışan iyi niyetli davaları destekler. Ancak toplumlarımız, farklı parçaların karmaşık şekillerde birbirine bağlı olduğu karmaşık sistemlerdir. İyi niyetli eylemlerin istenmeyen sonuçları olabilir. Kılara ve Endi Vakfı, radikal sol davaları finanse ederek, istemeden toplumsal uyumsuzluk düzeyini artırabilir ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebilir. Bu da, amaçlananın tam tersi sonuçlara yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en son sosyal ve siyasi çalkantı dönemi, tarihsel standartlara göre oldukça hafif geçen 1960'lar olduğu için, Amerikalılar bugün içinde yaşadığımız karmaşık toplumun kırılganlığını büyük ölçüde hafife alıyorlar. Ancak tarihten çıkarılacak önemli bir ders, önceki kriz öncesi dönemlerde yaşayan insanların da toplumlarının aniden çökeceğini hayal etmemiş olmalarıdır. Devrim öncesi Rusya'nın en zengin sanayicilerinden biri olan Savva Morozov da böylesine felaket bir sonucu hayal edemezdi. Tanınmış bir hayırsever ve sanat hamisiydi. Moskova'daki en pahalı malikane olduğu söylenen gösterişli şehir konutunda, eşi Zinaida ile birlikte Rus Enteliyansiyası'nın önde gelen isimlerini ünlü yazarları, bestecileri ve bilim insanlarını ağırlardı. Ancak Morozov, tekstil fabrikalarında çalışan işçilerin refahını da gerçekten önemsiyordu. Hamile kadın işçiler için ücretli izin ve teknik kolejlerde, bazıları yurt dışında olmak üzere, eğitim gören öğrenciler için burslar sağladı. İşçiler için bir hastane ve bir tiyatro inşa etti. Daha geniş anlamda, basın ve dernek özgürlüğü, evrensel eşitlik ve devlet bütçesi üzerinde kamu denetimi de dahil olmak üzere anayasal reformları savundu. Ayrıca işçilerin sendikalara katılma ve daha iyi ücret ve çalışma koşulları için grev yapma hakkını da destekliyordu. Morozo, Bolşevikler de dahil olmak üzere radikal partileri de destekledi. Daha sonraki raporlara göre, devrimcilere yüz binlerce ruble, o dönem için çok büyük bir meblağ, verdi. Yasaklı Sosyal Demokrat Parti tarafından yayınlanan ve daha sonra Rus Komünist Partisi'ne dönüşen yeraltı gazetesi Iskra'nın, Kıvılcım, yayımını tek başına finanse etti. Morozov'un devrimcileri destekleme motivasyonunun, açıkça, devletin çöküşünü, ardından yıllarca sürecek kanlı bir iç savaşı ve daha sonra Bolşevik diktatörlüğünün kurulmasını sağlamak olmadığı ortadadır. Büyük olasılıkla, radikalleri Çarlık rejimine karşı bir koçbaşı olarak kullanmak ve Rusya'yı daha iyiye doğru dönüştürecek gerçek reformları benimsemeye zorlamak istiyordu. 1905 Ocak ayında ilk devrim patlak verdiğinde radikal şiddet ve devlet baskısının sarmalı Morozov'u şok etti. Olayları etkileyemeyen Morozov sinir krizi geçirdi ve depresyona girdi. Doktorlarının ve ailesinin tavsiyesi üzerine psikiyatrik tedavi görmek için karısıyla birlikte Fransız Rivierası'na gitti. Ancak Kandaki bir otele yerleştikten sonra görünüşe göre bir tabancayla kendini vurarak intihar etti. Ancak daha sonra aslında öldürüldüğü ve intiharının kurgulandığı yönünde ısrarlı söylentiler ortaya çıktı. Karısı Zinaida, da, kocası tarafından kendisine bırakılan büyük servetin tadını çıkarmaya devam ettiği Rusya'ya döndü. Ancak iyi yaşamı 1917'deki ikinci devrimle sona erdi. Bolşevikler tüm mal varlığına el koyarak onu parasız bıraktılar. Yoksulluğu önlemek için, kalan birkaç mücevheri satmak zorunda kaldı. Son bir ironik olay olarak Görkemli Kır Evi Görki, Tepeler, Proletarya Devrimi'nin lideri Vladimir Lenin'in ana ikametgahı oldu. Şu anda burası, SSCB'nin ilk lideri Lenin'in birçok eşyasını ve hatırasını sergileyen Lenin'in Görki Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Devlet çöküşünün birbiri ardına gelen örneklerini incelerken, her durumda kriz öncesi elitlerin ezici çoğunluğunun ister köleci yönetime mensup olsunlar İster eski Fransız rejiminin soylularına, isterse 1900'lü yılların Rus siyasına kendilerini sarmak üzere olan felaketten habersiz olduklarını görüyoruz. Devletin temellerini sarstılar ve devlet çöktüğünde şaşırdılar. Şimdi de derin tarihte ve yakın tarihte devlet çöküşünden bahsedelim. Part 3. Kriz ve Sonrası. Bölüm 7. Eyalet Dağılımı. Nero tek başına uyanıyor. Milattan sonra 68 yılının bir yaz gecesi, Roma İmparatorluğu'nun hükümdarı Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, Roma'daki İmparatorluk sarayında uyandı ve tüm muhafızlarının ortadan kaybolduğunu gördü. Nero, sarayda kullandıkları dairelerde destekçilerini aramaya gitti, ancak hepsi gitmişti. Yatak odasına döndüğünde, Suetonius'un Nero biyografisinde anlatıldığı gibi, hizmetkarlarının geri kalanının da kaçtığını, hatta yatak örtülerini ve zehir kutusunu bile yanlarında götürdüklerini keşfetti. Nero, hayatına son verme zamanının geldiğini anladı, ancak kaçan hizmetkarlar acısız bir şekilde intihar etmek için gerekli olan zehri çalmışlardı ve kendini bıçakla öldürme cesaretini toplayamadı. Devletler çok çeşitli şekillerde yok olur. Kimisi şiddet dolu bir patlamayla, kimisi ise sessizce çözülüp bir fısıltıyla ölür. Roma'yı milattan önce 27'den milattan sonra 68'e kadar yöneten Julio Claudian hanedanı, Nero'nun içimde ne sanatçı ölüyor diye mırıldanmasıyla sona erdi. Kamu entelektüelleri, politikacılar ve genel olarak insanlar yöneticilerin gücünü sıklıkla ve ciddi şekilde abartırlar. Bu durum, Saddam Hüseyin kendi halkına gaz sıktı gibi yaygın olarak kullanılan ifadelerde kendini gösterir. Hüseyin savaş uçaklarını kendisi mi kullandı ve Kürt köylerine kimyasal bombalar mı attı? En iyi ihtimalle bu tembel bir dil kullanımıdır, en kötü ihtimalle ise kötü sosyolojidir ve politikacılar tek bir yöneticinin motivasyonlarına takılıp kalmak yerine, o bireyin içinde yer aldığı güç ağını anlamaya çalışmadıkları zaman kaçınılmaz olarak kötü politikalara yol açabilir. Nero'nun örneğinin gösterdiği gibi, güçlü bir imparatorluğun imparatoru, Güç ağı tarafından terk edildiği anda önemsiz bir varlık haline gelir. Nero'nun durumunda, gücü aşama aşama azaldı. Önce uzak eyaletlerde, Filistin'de, sonra daha yakın yerlerde, Galya ve İspanya'da isyanlar çıktı. Germanya'daki lejyonlar komutanlarını imparator ilan etmeye çalıştı, ancak o reddetti. İspanya'da başka bir taht iddiacısı ortaya çıktığında, İmparatorun kişisel muhafızları olan Praetorion muhafızları ona bağlılıklarını değiştirdiler. Nero doğu eyaletlerine kaçmaya çalıştı, ancak askeri subaylar emirlerine uymayı reddetti. Suetonius, Nero kaçmak için askeri bir gemi kullanmak istediğinde, subayların ölmek bu kadar korkunç bir şey mi? diye cevap verdiklerini, bunun da Nero'nun zarif bir şekilde geri çekilme zamanının geldiğini ima ettiğini bildiriyor. Nero sarayına döndü, ancak gece yarısı uyandığında, hizmetkarları da dahil olmak üzere herkes tarafından terk edildiğini fark etti. Sonunda Nero kaderini kabul etti, cesaretini toplayıp boğazına bir hançer sapladı ve kan kaybından öldü. Merkezi otoritenin aniden ve felaket niteliğinde dağılması anlamına gelen devlet çöküşü, tarihte sıkça görülen bir olaydır. Bunun canlı ve daha yakın tarihli bir örneği, Diktatör Fulgencio Batista'nın 1 Ocak 1959'da Dominik Cumhuriyetine uçakla kaçmasıyla gerçekleşen Küba devrimidir. Devrimci güçler Havana'ya girdi ve hiçbir direnişle karşılaşmadı. Aynı türden bir iktidar çöküşünün en son örneği, en azından bu kitabı yazarken, 15 Ağustos 2021'de Afganistan İslam Cumhuriyetinin çöküşüdür. Cumhurbaşkanından en alt kademeye kadar tüm yetkililer kaçtı. Ordu kısmen dağıldı, kısmen Taliban'a katıldı. Polis görevlerini terk etti ve Kabil'de yağmacıları durduracak kimse kalmadı. Küba devriminde olduğu gibi, merkezdeki boşluk, Taliban birliklerinin Kabil'e hiçbir direnişle karşılaşmadan girmesiyle hemen dolduruldu. Bu hikayenin ironik bir yanı da, o dönemde Afganistan'ın Cumhurbaşkanı olan Eşref Gani'nin, devlet çöküşü ve ulus inşası üzerine çalışan bir akademisyen olarak başlamış olmasıdır. Claire Lockhart ile birlikte, bu konuda 2008 yılında Başarısız Devletleri Düzeltmek adlı bir kitap yazmıştı ve ben de o zamanlar Natürek Bilim Dergisi için bu kitabı incelemiştim. Ne yazık ki, bu uzmanlığı Afganistan'ı düzeltmesine yardımcı olmadı, ancak bu süreçte çok zengin bir adam oldu. Gani'nin yönettiği devletin sorunu, aşırı bir kleptokrasi örneği, yani hırsızlar tarafından yönetilen bir devlet olmasıydı. Afganistan örneğinde, devlet mekanizması, uluslararası yardımların akışıyla ayakta tutuluyordu ve bu yardımların çoğu da yozlaşmış devlet yetkililerinin ve onların yandaşlarının ceplerine aktarılıyordu. Saf kleptokrasiler nadirdir çünkü son derece kırılgandırlar. Ghani rejiminin kırılganlığı anlaşılmıştı, CIA, Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonraki aylarda Kabil'in düşeceğini tahmin ediyordu. Ancak bu kleptokrasinin bu kadar hızlı bir şekilde çözülmesi Amerikalı liderleri şaşırttı. Devletin çöküşünden bir gün sonra Başkan Joe Biden, "Bu tahmin ettiğimizden daha hızlı gelişti." yorumunu yaptı. Batista ve Giani'nin bizzat deneyimlediği gibi, bir devletin ani çöküşü olan Nero anı, ilk devletlerin yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıkışından beri var olmuştur ve tekrar yaşanması kesindir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'daki olgun demokrasilerin tamamen bağışık olduğunu varsaymak bir hata olurdu. Stalin bir ağ kurucu olarak, Nero'nun kaderini, belki de 20. yüzyılın en başarılı diktatörü olan Joseph Stalin'in kaderiyle karşılaştırın. Stalin iktidara yükseldi ve ardından kişisel olarak kendisine sadık kişileri kilit pozisyonlara dikkatlice yerleştirerek yönetti. Daha sonra ilk grubu gözetlemek için bir başka sadıklar katmanı atadı. Ardından periyodik olarak kilit astlarını baskı altına aldı ve yerlerine hırslı astlarını getirdi. Stalin Bolşevik Partisi'ne katıldığında, Rusya, 1905 ve 1917 Rus devrimlerinin temel nedeni olan büyük bir elit aşırı üretim sorunu yaşıyordu. Sovyetler Birliği'nin ikinci. Dünya Savaşı'na girdiği 1941 yılına gelindiğinde, Stalin bu elit fazlalığını acımasızca yok ederek bu sorunu çözmüştü. Esasen, hırslı adayların elit tabakaya girmeleri, rütbelerde yükselmeleri ve ardından idam edilmeleri veya çalışma kamplarına gönderilmeleri için bir kanal oluşturmuştu. Bu, Stalin'in mükemmel bir şekilde uyguladığı dikkatli bir denge oyunuydu. Ancak korku ve kişisel çıkar yeterli değildi. Stalin, takipçilerine ilham vermek için tek ülkede sosyalizm kurma sloganı gibi büyük fikirler de kullandı. Bunun gerçek anlamı, Sovyetler Birliği kılıfı altında Rus İmparatorluğunun büyük bir güç olarak yeniden kurulmasıydı. Stalin ayrıca 1930'lardaki başarılı sanayileşmeyi yöneterek etkili bir yönetici olduğunu da kanıtladı. Bu sanayi temeli olmadan, Sovyetler Birliği tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı'nı da kaybederdi. Stalin kişisel olarak mütevazıydı. Diğer başarısız diktatörlerin aksine, giyiminde veya kadınlarla ilişkilerinde gösterişten kaçındı. Mübareğin ve sayısız diğer diktatörün, aksine, iktidarı oğlu Vasily'e devrederek bir hanedan kurmaya çalışmadı. En büyük oğlu Yakov Almanlar tarafından yakalandığında, onu takas etmeyi reddetti. Yakov bir Alman esir kampında öldü. Her şey, Stalin'in kişisel çıkarları da dahil olmak üzere, devletin ihtiyaçlarına tabiydi. Stalin, Sovyetler Birliği'ni 30 yıl boyunca yönetti, ikinci. Dünya Savaşı'nda zafere ve süper güç statüsüne ulaştırdı. 1953'te öldüğünde halk arasında gerçek bir yaz dalgası yaşandı. Stalin tüm bunları, Nero'nun aksine, kendisini merkezine alan bir güç ağı kurma ve sürdürme konusunda uslu olduğu için başardı. Muazzam gücü, elitler ve sıradan insanlar üzerindeki etkisinden kaynaklanıyordu. Ancak daha da önemlisi, yapısal güçler onun yanındaydı. Ekonomistler tarafından yapılan yeni araştırmalar, Stalin'in sanayileşmesinin vahşetine rağmen, kitlesel tarımsal kolektivizasyonun ardından gelen kıtlıktan kaynaklanan milyonlarca ölüme rağmen, 1930'larda sıradan insanların yaşamının iyileştiğini göstermiştir. 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı şokundan sonra, yaşam yeniden iyileşmeye başladı. 1960'lar ve 70'lerde Sovyetler Birliği'nde büyüdüğümde, yaşam gözle görülür şekilde iyileşiyordu. Ailem tek odalı bir daireden, tek yatak odası değil. Tek oda, iki odalı bir daireye, sonra da üç odalı bir daireye taşındı. Amerikalılarla kıyaslandığında elbette hala yoksulduk, ancak refah düzeyi yükselişteydi. Halkın sefaleti azalıyordu ve elitlerin aşırı üretimi, devrimin ve onu takip eden tasfiyelerin çetin sürecinde daha önce halledilmişti. Stalin'in Komünist Partisi'nin kurduğu devlet oldukça dayanıklı olduğunu kanıtladı ve iki nesil yöneticinin, Kuruşşev ve ev dönemleri, yönetiminden geçti. 1977'de ayrıldığımda, Sovyetler Birliği bana yüzyıllarca sürecek devasa bir güç gibi görünüyordu. Ama yanılmıştım, 1991'de dağıldı ve çöktü. Ayrıldıktan sonra ilk kez 1992'de ziyaret ettiğimde, tanıyamadım, başarısız bir devlet gibi görünüyordu ve gerçekten de başarısız bir devletti. 1990'lar boyunca Rusya, parçalanma yolunda ilerlemeye devam etti, 1993'te Cumhurbaşkanı'nın yandaşları sokaklarda parlamentonun partizanlarıyla çatıştı ve tanklar parlamento binasını bombaladı. Ertesi yıl, 1. Çeçen Savaşı başladı. Toplumsal çöküş, sosyolojik ve psikolojik yaklaşımlar. Bu da bizi bu bölümün temel sorularına götürüyor, toplumsal çöküşü ne açıklıyor? Devletler neden çöküyor? İç savaşlar nasıl başlıyor? Bu sorulara yaklaşmanın iki zıt yolu vardır. Sosyolojik yaklaşım, bireyleri göz ardı edip, toplumları çöküşe iten kişisel olmayan sosyal güçlere tamamen odaklanmaktır. Ancak birçok insan, sosyolog olmayanlar da dahil, bu yaklaşımı tatmin edici bulmaz. Kimin sorumlu olduğunu bilmek isterler. Fransız devriminin suçu kimindi, 16. Louis miydi, Marie Antoinette mi, Robespierre mi? Sosyolojik yaklaşıma alternatif olarak, Louis XVI, Nero ve Gorbaçov gibi liderlerin neyi yanlış yaptığını analiz etmek de mümkündür. Bu görüş, özellikle 19. yüzyılda popüler olan ve günümüzde de uzmanlar, politikacılar ve halk için varsayılan yaklaşım olan büyük adam tarih teorisine dayanmaktadır. Bu yaklaşımın aşırı bir örneği, liderlerin davranışlarının duygusal kökenlerini anlamak için Freud'un psikanalizini kullanan psikotarih alanıdır. Bu Clio-Freudculuk sözde bilimdir. Bilim teoriler geliştirir ve ardından bunları test etmek için veri toplar. Sözde bilim bu yöntemi tersine çevirir. Tarihçi Hugh Trevor Roper, Walter Langer'ın Adolf Hitler'in Zihni adlı eserine yönelik eleştirisinde şöyle yazıyor psikotarihçiler tam tersi yönde hareket ederler. Gerçekleri teorilerinden çıkarırlar, ve bu, aslında gerçeklerin teorinin insafına kaldığı, teoriyle tutarlılıklarına göre seçilip değerlendirildiği, hatta teoriyi desteklemek için icat edildiği anlamına gelir. Başkasının zihni bir muammadır, motivasyonları, niyetleri ve belirli bir şekilde davranmalarının nedenleri çoğu zaman anlaşılmazdır. Kendi motivasyonlarımızı bile çoğu zaman anlamıyoruz, başkalarının motivasyonlarından nasıl emin olabiliriz ki? Bu nedenle okuyucularımın Kleio فروyculuğu derinden kusurlu bulmam şaşırtıcı olmamalı. Bu kitapta defalarca savunduğum gibi, toplumsal güç yapılarının nasıl işlediğini incelemeden toplumsal gidişatları anlayamayız. Aynı zamanda liderlerin önemli olabileceği konusunda da hem fikrim Yöneticiler, içinde faaliyet gösterdikleri sosyal yapılar tarafından büyük ölçüde kısıtlanmış olsalar da, özellikle ortak bir amaca yönelik çalışan uyumlu güç ağları tarafından desteklendiklerinde, yönettikleri devletlerin gidişatını yönlendirmede bir miktar hareket alanına sahiptirler. Bireylerin rolü hakkında daha sonra, özellikle de başarı öyküleri olarak adlandırdığım, devrimci durumlara giren ancak büyük bir kan dökülmeden bu durumlardan çıkmayı başaran toplumları incelediğim son bölümde daha ayrıntılı konuşacağız. Sosyal açıdan olumlu rol oynayan liderler, devlet gemisini çalkantılı sulardan başarıyla geçirmeyi başardıklarında özellikle görünür hale gelirler. Ancak şimdilik sosyolojik bakış açısıyla devam edelim, çünkü liderlerin mücadele etmek zorunda oldukları sosyal güçleri anlamak, onların iç dünyalarını anlamaktan daha önemlidir. Ve bu anlayış olmadan, ister kriyodinamikten ister yetenekli bir politikacının sosyal dinamikleri sezgisel olarak kavramasından kaynaklansın, krizden kendi başımıza çıkış yolunu bulamayacağız. Son birkaç on yılda, sosyal bilimciler iç savaşların nedenlerini ve ön koşullarını incelemek için büyük çaba sarf ettiler. Bu çalışma alanına, büyük veri kümeleri toplayarak ve bunlar üzerinde istatistiksel analizler yaparak, takdire şayan bir bilimsel yaklaşımla yaklaşıyorlar. Bu tür araştırmalar için iki önemli merkez İskandinav ülkelerinde bulunmaktadır, Norveç'in Oslo kentindeki Barış Araştırma Enstitüsü ve İsveç'in Absala Üniversitesi'ndeki Barış ve Çatışma Araştırma Bölümü. ABD'de en etkili araştırma projesi ise siyasi istikrarsızlık görev gücü, PDF'dir. Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından finanse edilen bu proje, Maryland Üniversitesi'nden Ted Robert Gur, George Mason Üniversitesi'nden Jack Goldstone ve yaklaşık 20 diğer bilim insanı tarafından başlatılmıştır. Goldstone, bu kitabın temelini oluşturan yapısal demografik teorinin kurucularından biridir. P.I.T.F. üyesi, San Diego'daki Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan siyaset bilimci Barbara Walter, 2022'de İç Savaşlar Nasıl Başlar ve Nasıl Durdurulur adlı bir kitap yayınladı. Bu kitapta P.I.T.F. projesinden elde edilen bulguları özetliyor ve bunların Amerika Birleşik Devletleri için ne anlama geldiğini açıklıyor. Bakalım bu araştırma, devletin çöküşü ve iç savaş anlayışımız için ne tür bilgiler sunuyor. İç savaşlar nasıl başlar? Bir ülkenin gelecek yıl şiddetli bir iç çatışma yaşayıp yaşamayacağının en iyi göstergesi, bu yıl zaten bir çatışma içinde olup olmadığıdır. Bu tahmin, iç savaşların uzun yıllar sürme iliminde olduğu gözleminden kaynaklanmaktadır ve neden başladıkları ve nasıl sona erdikleri konusunda herhangi bir anlayış sağlamaz. Dolayısıyla, politika yapıcılar açısından ilginç soru, Örneğin iki yıl öncesinden bir iç savaşın başlangıcını tahmin etmenin mümkün olup olmadığıdır. Şu anda barış içinde olan belirli bir ülke için, iki yıl sonra hala barış içinde olma olasılığı nedir ve bir iç savaşa sürüklenme olasılığı nedir? Bu soruyu yanıtlamak için, PEF proje'si 1955'ten 2003'e kadar tüm dünya ülkelerinde siyasi istikrarsızlığın başlangıcına ilişkin veriler topladı ve ülke özelliklerini orada bir iç savaşın başlama olasılığıyla ilişkilendiren istatistiksel bir model geliştirdi. Bu çalışmanın sonuçları Goldman ve ortak yazarları tarafından 2010 yılında yayınlandı. Modellerinin istikrarsızlık başlangıçlarını %80 doğrulukla tahmin edebildiğini keşfettiler. Şaşırtıcı olan ise, araştırmacıların yaklaşık 30 farklı göstergeyi test etmelerine rağmen, modelin bu doğruluk seviyesine ulaşmak için yalnızca 3 veya 4 ülke özelliğini bilmesinin yeterli olmasıydı. İlk ve en önemli unsur rejim türü idi. Burada PETF araştırmacıları, ülkeleri siyasi katılımın ve yönetici atamasının rekabetçiliği ve baş yöneticinin üzerindeki kısıtlamalar gibi göstergeleri kullanarak eksi 10'dan 10'a kadar değişen otokrasi-demokrasi spektrumuna yerleştiren Politi 4 projesine güvendiler. Her ülke yıl, örneğin, 1980'de Zimbabwe, tam demokrasi, 10 civarında puan, tam otokrasi, eksi 10'a yakın puan, kısmi otokrasi, eksi 10 ile 0 arasında puan, veya kısmi demokrasi, 0 ile 10 arasında puan, olarak sınıflandırılır. P.I.T.F. projesi ayrıca kısmi demokrasileri hizipçilik olan ve olmayanlar olarak ikiye ayırdı. Fraksiyonculuk, ulusal düzeyde yerel çıkarları takip eden bloklar arasında keskin bir şekilde kutuplaşmış ve uzlaşmaz bir rekabettir. Siyasete yönelik bu, kazanan her şeyi alır, yaklaşımı, genellikle Venezuela'da 2000'lerin başlarında ve Tayland'da 2006 askeri darbesinden önce olduğu gibi çatışmacı kitlesel seferberlik ve seçim rekabetinin sindirilmesi veya manipüle edilmesiyle birlikte görülür. Fraksiyonculuğun olduğu kısmi demokrasiler son derece istikrarsız siyasi rejimlerdi, bu tür ülkelerin iç savaşlara sürüklenme olasılığı en yüksekti. Kısmi otokrasiler istikrar açısından orta düzeydeydi ve geri kalan rejim sınıfları, fraksiyonculuk olmayan kısmi demokrasiler, tam demokrasiler ve tam otokrasiler, nispeten istikrarlıydı. P.I.T.F. analizinin gösterdiği gibi, iç savaş olasılığını artıran diğer faktörler arasında yüksek bebek ölüm oranı, komşu eyaletlerdeki silahlı çatışmalar ve azınlık bir gruba karşı devlet eliyle yapılan baskı yer alıyordu. Walter, İç Savaşların Nasıl Başladığı adlı eserinde, siyasi istikrarsızlığın ortaya çıkmasına yol açan benzer bir dizi nedeni açıklıyor. 2010 tarihli çalışmasında olduğu gibi, ele aldığı ilk faktör siyasi rejimin türüdür, bir ülkenin iç savaş yaşayıp yaşamayacağının en iyi göstergelerinden birinin, demokrasiye doğru mu yoksa demokrasiden uzaklaşıyor mu olduğu ortaya çıkıyor. Tam otokrasiler ve tam demokrasiler arasında yer alan bu tür rejimlere anokrasi adını veriyor. İkinci faktör ise yine, özellikle etnik veya dini kimliğe dayalı olduğunda, hizipçiliktir. Dahası, etnik gruplardan birinin, ekonomik, kültürel veya statı olarak zemin kaybettiğini algılaması durumunda şiddetin ortaya çıkma riski özellikle yüksektir. Bir azınlık grubunun hükümet tarafından baskı altına alınması, azınlığın silaha başvurma olasılığını daha da artırır. Walter'ın nedenler listesindeki son faktör ise internetin ortaya çıkışı, akıllı telefonların yaygınlaşması ve sosyal medyanın yükselişidir. Ona göre, sosyal medyanın algoritmaları, sürekli bir kriz duygusunu, artan bir umutsuzluk hissini ve ılımlıların başarısız olduğu algısını teşvik ederek şiddeti hızlandırıyor. Şiddet tam da bu noktada patlak veriyor, vatandaşlar, sorunlarını geleneksel yollarla çözme umudunun kalmadığına ikna olduklarında. P.I.T.F. grubu tarafından savunulan yaklaşımda ve İskandinav araştırmacılar tarafından oluşturulan şiddet veri kümelerini kullanan benzer analizlerde birçok değerli nokta bulunmaktadır. Ancak önemli sınırlamaları da vardır. Kısa vadeli, iki yıl sonrası, istikrarsızlık göstergelerinin anokrasi, hizipçilik ve devlet baskısı olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu tür bir işlev bozukluğu neden gelişir? Anokrasinin en yaygın nedeni, ya elit içi çatışma ve halk seferberliğinin baskısı altında kendini demokratikleştirmeye çalışan bir otokrasi ya da benzer nedenlerle elit konsensüsünün çökmesi ve popülizmin yükselişi otokrasiye gerileyen bir demokrasidir. Ancak bu, söz konusu devletin zaten sorumlu olduğu anlamına gelir. İç savaşın diğer iki öncüsü olan hizipçilik ve devlet baskısı da benzer şekilde, ve açıkça, yapısal istikrarsızlığın işaretleridir. Başka bir deyişle, P.I.T.F. modeli iç savaşı tahmin etmek için yakın göstergelere dayanır, ancak belirli bir ülkenin neden iç savaşın patlak vermesine karşı savunmasız hale getiren bölücü ve işlevsiz politikalar geliştirdiğini bize söylemez. Bir diğer sorun ise PETF grubunun analiz ettiği verilerin tarihsel zaman derinliğinin sığ olmasıdır. Sadece 1955'e kadar uzanmaktadır. PETF verilerinin büyük kısmının geldiği 20. yüzyılın ikinci yarısı birçok açıdan alışılmadık bir dönemdi. En önemlisi, yaklaşık her 200 yılda bir tekrarlanan büyük siyasi istikrarsızlık dalgalarının arasına denk gelmesiydi. İkinci bölümde gördüğümüz gibi karmaşık insan toplumları tipik olarak bütünleştirici ve parçalayıcı aşamaların bir değişiminden geçer. Yüksek Orta Çağı geç Orta Çağ krizi, Rönesansı 17. yüzyılın genel krizi ve aydınlanma çağını ise 20. yüzyılın başlarında sona eren devrimler çağı izlemiştir. Kendi anlaşmazlık çağımız ise henüz başlıyor. Dolayısıyla PETF verilerinin kapsadığı dönem, Devrimler çağı ile anlaşmazlık çağımız arasında kaldığı için nispeten sakin bir dönemdi. Geçmişte birçok iç savaş, ayaklanma ve hatta birkaç soykırım yaşandı. Ancak bunlar genellikle dünyanın daha az gelişmiş bölgelerini etkiledi, ulus inşasının nispeten yakın zamanda başladığı ve ulusal birlik duygusunun henüz oluşmadığı bölgeleri. Örneğin, Sahra 6 Afrika bugün, Avrupa sömürgeciliğinin dalgasının çekilmesinden sonra ortaya çıkan yapay devletlere bölünmüştür. Bu ülkelerin çoğunda birden fazla etnik grubun rastgele bir araya gelmesi söz konusudur. Daha da kötüsü, birçok etnik grup birden fazla devlet arasında bölünmüştür. Benzer, ancak daha az aşırı koşullar, örneğin Kürdistan'ın dört farklı devlet arasında bölündüğü Orta Doğu'da da görülmektedir. Bu nedenle, son 50 ila 60 yıldaki en sık iç savaşların farklı etnik gruplar arasında olması ve etnonasyonalizmin çatışan tarafları motive eden ideoloji olması şaşırtıcı değildir. P.I.T.F. verilerindeki bu yargı nedeniyle, Walter, etnik kimliğin çatışmanın ana itici gücü olarak önemini büyük ölçüde abartmaktadır. Verilerimizin kapsadığı tarihsel dönemleri genişlettiğimizde, Kırsist-T.B. de yaptığımız gibi, İç savaş savaşçılarının motivasyonlarının farklı tarihsel dönemlerde ve dünyanın farklı bölgelerinde çok daha fazla çeşitlilik gösterdiğini keşfediyoruz. Geç ortaçağ krizi sırasında, Avrupa'daki çatışmaların çoğu hanedanlık çatışmalarıydı, Lancasterlar ile Yorklar, Orleanistler ile Burgonyalılar ve benzeri. Bu iç savaşlar temelde taht oyunları gibiydi. Buna karşılık, 17. yüzyılın genel krizinde din en belirgin ideolojiydi, Huguenotlar ile Katolikler, Püritenler ile Anglikanlar ve benzeri. Devrimler çağı, liberalizm ve Marksizm gibi modern ideolojilerin yükselişine tanık oldu. Aynı zamanda, popülizm ve sınıf mücadelesi tamamen modern icatlar olmaktan çok uzaktır. 2000 yıl önce, geç Roma Cumhuriyeti'nin ana çekişen partileri Populares, Halkın Partisi, ve Optimates, iktidar sınıfının partisi, idi. Benzer şekilde, etnik çatışmalar modern döneme özgü değildir. Antik dünyada da mevcuttu, örneğin, birinci ve ikinci yüzyıllardaki Roma-Yahudi savaşları. Önemli olan nokta, iç savaş savaşçılarının belirli ideolojileri ve motivasyonlarının zaman ve mekanda oldukça değişken olmasıdır. Ayrıca, uzun süreli çatışmalar sırasında değişime açık, oldukça akışkan bir yapıya sahiptirler, 4. bölümde tartıştığımız gibi. Bu nedenle, yalnızca son 60 yıllık tarihe dayalı bir tahmin modeli oluşturmak oldukça yanıltıcı olabilir. Şu anda küresel istikrarsızlığın en son dalgasının başlangıcında yaşıyoruz ve savaş sonrası dünyanın dersleri, yakın ve orta vadede ne bekleyeceğimiz konusunda iyi bir rehber olmayabilir. Aslında bu zaten doğru çıkıyor. PETF modeli gelecekteki çatışmaları tahmin etme yeteneğini kaybetti. Az önce de belirttiğim gibi, projenin 2010 yılında yayınladığı çalışma, PETF modelinin iç savaşın başlangıcını yüzde 80 doğrulukla tahmin edebildiğini gösterdi. Bu sonuç nasıl elde edildi? PITF grubu önce 1955 ila 1994 yılları arasındaki verileri kullanarak istatistiksel modellerini oluşturdu, ardından model tahminlerini sonraki 10 yılda, 1995 ila 2004 olanlarla karşılaştırdı. Bu, sağlam bir bilimsel yaklaşımdır çünkü modelin örneklem dışı tahminler yapma yeteneğini ne kadar iyi gösterdiğini bize söyler. Esasen, araştırmacılar kendilerini 1994 yılına geri götürdüler ve modellerinin tahmin edilecek veriler, sonraki 10 yıl, hakkında hiçbir bilgisi olmadığından emin oldular. Şimdiye kadar her şey yolundaydı. Ancak 10 yıl sonra başka bir araştırmacı grubu, PETF çalışmasını modellerini kullanarak 2005 ila 2014-10 yılını tahmin etmeye çalıştı. Ne yazık ki, P.I.T.F. modeli çok kötü performans gösterdi. Özellikle, 2011 Mısır devrimi gibi Arap baharı ayaklanmalarını tamamen gözden kaçırdı. En önemlisi, 2011'de şiddetli siyasi şiddet olaylarıyla sarsılan Mısır ve diğer Arap devletlerinin tamamı otokrasiydi, Pıtfi modelinin tahmin edeceği gibi anokrasi değil. Ayrıca, Mısır devriminde etnik kökenin hiçbir rolü yoktu. Çünkü tüm çatışan gruplar Sünni Araplardı. Mısır'da ayrıca Hristiyan Kıptiler adında bir etnik azınlık da vardı. Ancak İslamcıların kurbanı olmaları dışında devrimde hiçbir rol oynamadılar. Başka bir deyişle, 2005 öncesinde istikrarsızlığın öncü göstergeleri olarak iyi çalışan faktörler sonrasında iyi birer tahminci olmaktan çıktı. Lars Erik Cadrmun ve Nils B. 2017 yılında şiddetin tahmin edilmesi üzerine yazdıkları silahlı çatışmayı tahmin etmek, beklentilerimizi ayarlamanın zamanı geldi mi? Başlıklı makalelerinde şunları belirtiyorlar. Sonuç olarak, büyük verinin bir şekilde teoriden bağımsız kaba kuvvet yoluyla geçerli tahminler üreteceği umudu, siyasi şiddet alanında yersizdir. Web kazıma ve sosyal medyaya dayalı sinyal tespiti gibi otomatik veri çıkarma algoritmaları, Artan siyasi gerilimi tespit edebilir, ancak bu, bu algoritmaların düşük olasılıklı çatışma olaylarını yüksek zamansal ve mekansal doğrulukla tahmin edebilecekleri anlamına gelmez. Bu da beni, teoriden bağımsız algoritmalara dayalı bir yaklaşımın en önemli eksikliğine götürüyor. Bu kitap boyunca savunduğum gibi, toplumlar içindeki güç yapılarının derinlemesine analizi olmadan toplumsal çöküşü anlayamayız. Etkili çıkar grupları kimlerdir? Gündemleri nelerdir, toplumsal güç kaynakları nelerdir ve gündemlerini ilerletmek için ne kadar güç kullanıyorlar, ne kadar uyumlu ve iyi örgütlenmişler, hem toplumsal direnci hem de bunun zıttı olan toplumsal kırılganlığı anlamak istiyorsak, sormamız gereken temel sorular bunlar. Barbara Walter'ın İç Savaşlar Nasıl Başlar adlı kitabındaki analizinin çoğu zaman yetersiz, hatta bazen tamamen naif kaldığı yer burasıdır. Örneğin, 1917 Rus devrimini ele alalım, Walter, bu devrimin işçi sınıfı Rusların, serflerin ve askerlerin dünyanın ilk sosyalist devletini kurmak için monarşiye karşı ayaklanmasıyla ortaya çıkan sarsıcı siyasi ve ekonomik eşitsizliklerden kaynaklandığını iddia ediyor. Örneğin, 1917'de Rusya'da serf yoktu, Rusya'nın reform ve devrimci dönemleri hakkındaki tartışmamı 9. bölümde bulabilirsiniz. Ya da Ukrayna'daki Euro meydan devrimine dair daha uzun analizini ele alalım, ona göre bu, Avrupa Birliği yerine Rusya ile ekonomik bağları güçlendirmeyi amaçlayan Viktor Yanukovic'e karşı çoğu Avrupa yanlısı Batı Ukrayna'dan gençlerden oluşan vatandaşların bir ayaklanmasıydı. Bu tür ifadelerde yanlış olan ne? Halk veya vatandaşlar devletleri devirmez veya yenilerini kurmaz. Sadece örgütlü halk hem olumlu hem de olumsuz toplumsal değişimi gerçekleştirebilir. Yine, bir devrimin neden başarılı veya başarısız olduğunu anlamak için, çatışan çıkar gruplarının neler olduğunu, her birinin ne kadar güce sahip olduğunu, içsel olarak ne kadar uyumlu olduklarını ve kolektif eylemin nasıl örgütlediklerini anlamamız gerekir. Bu, yapısal dinamik yaklaşımın özüdür, A3 bölümünde açıklanmıştır. Devletin çöküşünü veya çöküşün olmamasını, anlamak için böyle bir güç analizinin gerekli olduğunu göstermek amacıyla, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıkan üç ülkenin, Rusya, Ukrayna ve Belarus, farklı gidişatlarını inceleyelim. Aslında, Sovyetler Birliği'nin dağılması, bu, eski, SSCB Cumhuriyetlerinin üç liderinin vardığı anlaşmanın, Bidovij anlaşmalarının doğrudan bir sonucuydu. Bu üç Doğu Slav ülkesi çok benzer kültürlere sahipti. Dahası, 1991'de PITF kriterlerine göre de çok benzerdiler, her biri otokrasiden demokrasiye doğru ilerleyen bir anokrasiye sahipti, hepsi etnik bölünmelerle karakterizeydi ve hepsi 2000 yılından sonra internet ve sosyal medyanın yükselişinden kaynaklanan istikrarsızlığın aynı hızlandırıcılarına maruz kalıyordu. Ancak, bu benzerliklere rağmen, gidişatları farklılaştı. Ukrayna, 2000 yılından sonra bir değil, iki başarılı devrim yaşadı. Rusya ve Belarus'ta da, Rusya'da 2011 parlamento seçimlerinin ardından, Belarus'ta ise 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, büyük çaplı hükümet karşıtı gösteriler yaşandı, ancak bunların hiçbiri devletin çöküşüyle sonuçlanmadı. Bu farklı gidişatları ne açıklıyor? Sovyet sonrası Slav Devletleri, Sovyetler Birliği aslında devletin zenginlik üreten varlıklara, veya Marksist terminolojiyi kullanacak olursak üretim araçlarına, sahip olduğu dev bir şirketti. 1991'de çöktüğünde, bu devasa sermaye, şirket yöneticileri parti patronları, fabrika müdürleri ve onların yandaşları tarafından hızla özelleştirildi, aşağıda göreceğimiz gibi Belarus hariç. Özelleştirme inanılmaz derecede yozlaşmış ve şiddet dolu bir süreçti, kazananlar kelimenin tam anlamıyla daha az şanslı rakiplerinin cesetlerinin üzerinde yürüyordu. Karanlık ve eğlenceli bir anekdota göre, en güçlü iki Rus oligarkı Berezovski ve Gusinski arasındaki bir toplantıda, birinin diğerine neden benim için suikast emri verdin? diye sorduğu rivayet edilir. Cevap mı? Hayır, asıl sen benim için suikast emri verdin. Meğerse her ikisi de diğerini ortadan kaldırmak için kiralık katiller tutmuştu. Servetin büyük bir kısmı bir düzineden az oligarkın elinde yoğunlaşınca, %99'luk kesimin refahı çöktü. Ruslar umutsuzluktan kitleler halinde ölüyordu. 1996 yılına gelindiğinde, halkın hoşnutsuzluğu o kadar yoğunlaşmıştı ki, görevdeki başkan Boris Yeltsin'in yeniden seçilme şansının olmadığı açıktı. Onay oranları tek haneli rakamlardaydı. Başlıca rakibi komünist Genadizziugan oldu. Oligark sınıfı, komünistlerin zaferinin ülkeyi yağmalamaya devam etmeleri için zorluklar yaratabileceğinden endişelendi. Berezovski ve Gusinsky liderliğindeki en güçlü oligarklardan oluşan bir grup, Yeltsin ile bir anlaşma yaptı, devlet işletmelerinin özelleştirilmesini garanti etmesi karşılığında. Kampanyasını finanse ettiler ve medya kaynaklarını onun arkasına koydular, o noktada tüm kitle iletişim araçlarını kontrol ediyorlardı. Ayrıca, Yeltsin'in yeniden seçilmesini yönetmek için, ünlü Dick Morris de dahil olmak üzere, bir grup Amerikalı siyasi kampanya danışmanı tuttular. Bu bile yetmedi ve sonunda Yeltsin'i yeniden seçtirmek için büyük çaplı seçim yilelerine başvurmak zorunda kaldılar. İşte Rusya 1996'da aşırı bir plütokrasiye dönüştü. Oligarkların devleti yönetmeye pek önem vermemesi nedeniyle, dağılma süreçleri hız kazandı. Fabrika sahipleri işçilerinin maaşlarını ödemeyi bıraktı ve seçimleri takip eden sonbaharda bir işçi grevi dalgası yaşandı. Çeçenya'da kanlı bir savaş yeniden alevlendi ve 1998'de ülke, Rublenin değer kaybına ve devlet borcunun ödenememesine yol açan ciddi bir mali krizle sarsıldı. Bu noktada Rusya'da iki ana güç ağı oluştu. İktidardaki fraksiyon, tüm büyük kitle iletişim araçlarına sahip olarak ideolojik elitleri tamamen kontrol eden ekonomik elitler, oligarklar idi. İkinci grup ise idari elitleri, bürokrasi ve askeri elitleri, devlet güvenliği ve askeri subayları içeren sözde siloviki içeriyordu. Ardından gelen iktidar mücadelesinde, Vladimir Putin liderliğindeki idari, askeri elitlerin ittifakı, Plütokratları mağlup etti. Ani bir devrim olmadı, aksine, süreç kademeliydi, bir oligark diğerinin ardından sürgüne gönderildi, Berezovski ve Gusinsky hapsedildi ve sonra sürgüne gönderildi, Khodorkovski, veya güç hiyerarşisinde ast bir konuma düşürüldü, potanın. Oligarklar, birleşik bir yönetici sınıf olmadıkları ve kolektif çıkarlarını ilerletmekten ziyade birbirleriyle savaşmaya daha fazla enerji harcadıkları için kaybettiler. Ayrıca, baskı mekanizmasını kontrol etmenin önemini de hafife aldılar. Sonuç olarak, hiçbir meşruiyetleri yoktu ve yolsuzluk içeren yöntemleri halk tarafından şiddetle nefretle karşılanıyordu. İdari, askeri elitlerin zaferi, en az 15. yüzyıldan beri Rusya'daki güç ilişkilerini karakterize eden tarihsel kalıba dönüşü temsil ediyordu. Diğer tarihsel örneklerde, örneğin Mısır ve Çin, gördüğümüz gibi, siyasi kültür genellikle dirençlidir ve büyük sarsıntılardan sonra bile kendini yeniden yapılandırır. Rusya'daki yeni, veya yeniden kurulan, yönetici sınıf oldukça yozlaşmış ve kayırmacı çıktı. Üyeleri, oligarklardan servet üreten varlıkları yağmalayarak ve devlet harcamalarının büyük bir bölümünü kendi ceplerine aktararak muazzam bir şekilde zenginleştiler. Şaşırtıcı bir şekilde, Rusya'nın yönetici sınıfının güçlü kleptokratik yönlerine rağmen, devlet yönetimi, kendisinden önceki oligarklarınkinden biraz daha az işlevsiz çıktı. Putin rejimi, özellikle iktidara geldikten sonraki ilk 10 yılda bir dizi başarı elde etti. Çeçenya'daki iç savaşı sona erdirdi, devlet maliyesini sağlam bir temele oturttu ve hatta ekonomik kalkınmayı mümkün kıldı, ya da belki de müdahale etmedi. Ekonomik büyüme, özellikle 1998 ila 2008 yılları arasında çok hızlıydı ve halkın refahında dramatik bir iyileşmeye yol açtı. 2008'den sonra ekonomik büyüme yavaşladı ve hatta birkaç kez geriledi. Ancak yaşam beklentisinin artması ve cinayet oranlarının düşmesi gibi yaşam kalitesinin diğer göstergeleri iyileşmeye devam etti. 2011'de başlayıp 2013'e kadar süren kitlesel protestolar, Putin rejimini sarsmayı başaramadı. Protestocuların çoğu Moskova ve St. Petersburg gibi iki büyük şehirde yoğunlaşırken, ülkenin geri kalanı protestoları desteklemedi. En önemlisi, iktidardaki sınıfın çekirdeği, Silovik'i, Putin'e olan desteğinde herhangi bir çatlak göstermedi. Belarus'ta oligarklar hiçbir zaman iktidara gelemedi. Yeni Cumhuriyet'in ilk üç yılında, genç, otuzlu yaşlarında, eski bir devlet çiftliği yöneticisi ve yolsuzluk karşıtı bir savaşçı olan Alexander Lukashenko, Hızla popülerlik kazandı ve 1994 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ezici bir farkla, oyların yüzde seksenini alarak, kazandı. Lukashenko rejimi özelleştirme çılgınlığına girişmediği için, devlet büyük sanayi şirketlerinin mülkiyetini elinde tuttu ve oligarkların yükselişini engelledi. Sonuç olarak, Belarus'un Forbes listesinde tek bir milyarderi bile yok. Listede birkaç Belaruslu var, ancak hepsi servetlerini Rusya'da kazandı. Ağustos 2020'deki başkanlık seçimlerinin ardından, Minsk ve diğer büyük şehirlerde Lukashenko rejimine karşı kitlesel protestolar patlak verdi. Bir süreliğine, dışarıdan gözlemcilere göre, rejim başarısız olmuş gibi görünüyordu. Ancak, sonraki olaylar onları yanılttı. Lukashenko'nun askeri elitlerle güçlü bağlar kurduğu açıkça ortaya çıktı. Burada askeri kelimesini genel anlamda kullanıyorum, sadece ordu değil, Aynı zamanda iç güvenlik aygıtı da dahil. Lukashenko'nun iktidar ağından hiçbir ayrılık olmadığı ve rejim ayakta kaldı. Seçimlerden önce bile birçok muhalefet lideri hapse atıldı ve diğerleri sürgüne gönderildi. Rejimin taleplere boyun eğmeme kararlılığı, göstericilerin kitlesel tutuklamaları ve gözaltına alınmaları, protestolara katılma isteklerini giderek azalttı. Ayrıca, Lukashenko'nun başkent dışındaki desteği güçlü kaldı. Sonuç olarak, protestolar yavaş yavaş söndü ve sonuncusu Mart 2021'de gerçekleşti. Ukrayna, bir plütokrasi. Şimdi de Ukrayna'ya geçelim. 1990'lı yıllarda Ukrayna'nın siyasi ekonomisi Rusya'nınkine paraleldi. Bir grup oligark, devlet mülkiyetindeki üretim araçlarını özelleştirerek iktidara geldi. Ancak 1999'dan sonra iki ülkenin gidişatı birbirinden ayrıldı. Ukrayna'da oligark rejiminin devrilmesi olmadı. Bunun yerine, ekonomik elitler mutlak iktidarı ele geçirdi. Oligarşik yönetim, sıradan Ukraynalıların refahı için ne gibi sonuçlar doğurdu? 2014 devriminin arifesinde Ukrayna'nın kişi başına düşen G.S.Y.I.H.C.'ne bir göz atalım. CIA'nın Dünya Gerçekleri kitabına göre, 2013 yılında Ukrayna'nın kişi başına düşen G.S.Y.I.H.C., satın alma gücü paritesi 7.400 dolardı. Bu, Macaristan'ın 19.800 dolar, Polonya'nın 21.100 dolar veya Slovakya'nın 24.700 dolar çok altında. Ayrıca, Ukrayna'nınkinden iki buçuk kat daha büyük olan Rusya'nın 18.100 dolar çok altında. Bu, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce Ukrayna'nın bölgesel kişi başına düşen Gsyih'sinin Rusya'dan veya Belarus'tan daha yüksek olduğu göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici bir gözlem. Belki de Rusya en iyi karşılaştırma değil, çünkü petrol ve doğalgaz gibi muazzam mineral zenginliklerine sahip. Daha iyi bir karşılaştırma, Rusya'nın mineral zenginliğinin yanı sıra Ukrayna'nın elverişli iklimine ve zengin kara topraklarına da sahip olmayan Belarus ile yapılabilir. Bununla birlikte, Belarus'un 2013'teki kişi başına düşen Gsyih'si saygın bir rakam olan 16.100 dolardı ve bu da Ukrayna'nınkinin iki katından fazlaydı. Dahası, Belarus'ta hiç milyardır olmadığı için, Medyan Belarus geliri Ukrayna'ya veya Rusya'ya, kıyasla daha da yüksekti. Çünkü servetin daha adil dağılımı her zaman medyanı yükseltir. Ukraynalı oligarklar, herhangi bir iç denetim mekanizması olmaksızın ülkeyi yönetmiş olsalar da, birleşik bir yönetici sınıf oluşturamadılar. Bunun yerine, seçim siyaseti, yarı yasal mülk gaspı ve hatta hapis cezası gibi silahları kullanarak birbirleriyle mücadele eden çeşitli fraksiyonlar oluşturdular. Yanukovic 2010'da iktidara geldiğinde, halk arasında Gaz Prensesi olarak bilinen rakibi Yulia Timoshenko'yu hapse attı. Oligarklar arasındaki iç çatışmalar, Ukrayna demokrasisini alaya aldı. Ukraynalılar kimi seçerse seçsin, görevdekiler halk için hiçbir şey yapmadılar, bunun yerine kaybeden oligarklardan servet ve gücü aktarmaya odaklandılar. Genel işlevsizlik, ülkenin seçmeninin Ukrayna'nın nereye gitmesi gerektiği konusunda tamamen zıt fikirlere sahip iki eşit sayıda gruba bölünmesiyle daha da derinleşti. Bu durum, Büyük Batı yanlısı azınlıklara sahip Belarus ve Rusya içinde bir ölçüde geçerliydi. Ukrayna'nın batı yarısı Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmak istiyordu. Doğu yarısı Rusya ile kültürel ve ekonomik bağları korumayı ve derinleştirmeyi arzuluyordu ve NATO'ya girmeye kesinlikle karşıydı. Farklı oligarşik gruplar bu seçmenlerin birine veya diğerine hitap ediyordu, ancak gerçekte hepsi Batı yanlısıydı çünkü servetlerini Batı bankalarına yatırmış, çocuklarını Oxford veya Stanford'da okutmuş, Londra'da veya Cote Azur'da mülk satın almış ve Davos'ta küresel elitle yakın ilişkiler kurmuşlardı. İstikrarsızlığın dört yapısal etkenini ele aldığım bölümde, ikinci bölüm, jeopolitik baskıların, tarihsel mega imparatorluklar ve ABD ile Çin gibi en güçlü çağdaş devletler için geliştirdiğimiz kliodinamik modellerde, sadeleştirme amacıyla genellikle göz ardı edilebileceğini belirtmiştim. Ancak Ukrayna gibi orta büyüklükte bir ülke için bu faktörler genellikle çok önemli olabilir ve analize dahil edilmesi gerekir. Ukrayna'nın dış baskılara karşı özellikle savunmasız olmasının iki ek nedeni daha vardır. Öncelikle, Ukrayna, Amerikan etki alanı, esas olarak NATO ile Rus etki alanı, Rusya'da sıklıkla yakın çevre olarak anılır, arasında jeopolitik bir fay hattı üzerinde yer almaktadır. Aslında, fay hattı Ukrayna'nın tam ortasından geçmekte olup, batı yarısı NATO'ya, doğu yarısı ise Rusya'ya eğilimlidir. Önde gelen Amerikalı stratejistlerden merhum Zigniew Brzezinski, bağımsız Ukrayna'yı Avrasya satranç tahtasında yeni ve önemli bir alan, jeopolitik bir eksen çünkü bağımsız bir ülke olarak varlığı Rusya'yı dönüştürmeye yardımcı oluyor. Ukrayna olmadan Rusya, Avrasya İmparatorluğu olmaktan çıkar şeklinde değerlendirmiştir. Amerikan Dış Politika Kurumu'nun etkili bir kesimi, Zayıflamış ancak hala güçlü olan Rusya'nın varlığını Amerikan üstünlüğüne yönelik en önemli tehdit olarak görmektedir, Çin'in yükselişinden bile daha büyük. Brzezinski'yi takip eden bu kesim, NATO'nun Rusya'yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi için baskı yapmış ve 2014 yılına gelindiğinde Ukrayna'nın da ittifaka katılması sırası gelmiştir. İkinci olarak, Ukraynalı oligarklar özellikle Batı çıkarlarının kontrolü altına girmeye karşı savunmasızdı. Zenginlerin servetlerinin büyük kısmını Batı bankalarında tutmaları nedeniyle, bu servet dondurulabilir, hatta el konulabilirdi. Rus oligarklar 2022'de bunu keşfetti. Daha da doğrudan bir tehdit ise, bir oligarkın yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi için başlatılan yasal işlemlerdir. Ukraynalı oligarkların Donetsk klanının önde gelen bir üyesi ve 2014 öncesinde Yanukovic'in Bölgeler Partisi'nin güçlü bir destekçisi olan DMYTR Oförteş, şu anda, 2022 itibariyle, Viyana'da ev hapsinde tutuluyor ve kendisine karşı başlatılan ABD iade işlemlerine karşı mücadele ediyor. 2014 yılına gelindiğinde, deneyimli diplomat Victoria Nuland gibi Amerikalı prokonsüller Ukraynalı zenginler üzerinde büyük bir güç elde etmişlerdi. Bu ucuz değildi, Nuland, Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın yönetici sınıfı üzerindeki etkisini genişletmek için 5 milyar dolar yatırım yaptığını övünerek dile getirmişti. Bu konuda, Amerikalı ajanlara, oligarkları birbirine düşüren ve oligarklığı bölen derin düşmanlıklar yardımcı oldu. Oligarklar kendi aralarında anlaşamadıkları için, ortak bir gündem belirlemek üzere dışarıdan bir yöneticiye ihtiyaç duyuyorlardı. 2014'teki onur devrimi sırasında, aralarındaki telefon görüşmesinin kayıtlarından da bildiğimiz gibi, Nulant ve o zamanlar Ukrayna'daki ABD Büyükelçisi olan Jeffrey Piat, çeşitli devlet görevlerine, başkan, bakanlar ve benzeri, kimlerin atanacağına dair kararlar aldılar. Ukrayna'nın bağımsızlığından bu yana geçen 30 yılda, iktidar yapıları üç kademeli bir yapılanma şeklinde gelişti, halk, oligarklar ve Amerikan prokonsülleri. Ukrayna vatandaşlarının kitleleri periyodik seçimlerde oy kullandı, ancak seçtikleri kişiler seçmenin isteklerini, halkın istekleri oligarkların istekleriyle örtüştüğü durumlar hariç, dikkate almadan kendi özel çıkarlarını takip etti. Sonuç olarak, seçildikten kısa bir süre sonra her yönetim hızla halk desteğini kaybetti ve skandallara bulaştı. Bir erken istisna, kuhma, dışında, hiçbir cumhurbaşkanı bir dönemden fazla görevde kalamadı. Bir sonraki seçimlerde, hayal kırıklığına uğramış seçmenler önceki yönetimi devirip yenilerini seçti. 2004 ve 2014 yıllarında iki devrim oldu. Ancak yeni politikacılarda oligarklar veya oligarklar tarafından yakından kontrol edilen kişiler arasından seçildi. Değişen tek şey, farklı bir oligark grubunun bu kaynaktan beslenmesiydi. İktidar için yarışan oligarşik gruplar oldukça değişkendir. Bireysel oligarklar mevcut duruma bağlı olarak ittifaklara girip çıkmaktadır. Bununla birlikte, araştırmacılar coğrafi kökenlerine göre dört ana a veya klan belirlemiştir. Güneydoğu'da Dinyeper, eski adıyla Dinyeper Petrovsky ve Donetsk, merkezde Kiev ve batıda Volinya. Yanukovych'in 2010'da Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Bölgeler Partisi'nin parlamentoda en fazla sayıda sandalye kazanması, Donetsk klanı için bir zafer anlamına geliyordu. Yanukovych siyasi kariyerine Donetsk eyaletinin valisi olarak başladı. Yanukovic ve Bölgeler Partisi'nin başlıca destekçisi, en zengin Ukraynalı oligark ve Donetsk klanının başı olan Vinat Akmetov'du. Bölgeler Partisi listesindeki yaklaşık 60 yeri kendisine şahsen sadık kişilerle doldurdu. İkinci destekçi ise 30 kişiyi seçen Förtaştı. Yanukovic başkan olduktan sonra, konumunu destekçilerini, elbette kendisini de unutmadan, zenginleştirmek için kullanması bekleniyordu. Ancak alışıla gelmiş kleptokratik sınırlar içinde kalmak yerine, ailesiyle yine kapsamlı bir servet yeniden dağıtım programına girişti. Özellikle oğlu büyük bir servetin alıcısı oldu. Diğer oligarklar için Yanukov için aile olarak adlandırılan yeni bir oligarşik klan kurmayı hedeflediği kısa sürede anlaşıldı. Eğer buna izin verilirse, Yanukov için yakında Akmetov ve Fırtash'ın desteğine ihtiyacı kalmayacaktı. İkisi de Yanukovic'ten ayrılmaları gerektiği sonucuna vardılar ve alternatifler aramaya başladılar. Christian Neff'in Şubat 2014'te bildirdiği gibi, örneğin Akmetov, Föhrtaş'ın aksine, Timoshenko ile her zaman iyi geçinmişti ve hapsedildiğinde Vatan İttifakı'nın liderliğini devralan Arseniy Yatsenyuk'u desteklemeye başladı. Föhrtaş ise Vitali Klitschko'nun partisi UDARI'ı destekledi. Sonuç olarak, zaten diğer oligarklar tarafından karşı çıkılan Yanukoviç, Donetsk klanının desteğini kaybetti. Muhtemelen o zamanlar bunun farkında olmasa da, Yanukovic'i devirmek için gereken tek şey bir tür tetikleyiciydi. Amerikalı gazeteci Aaron Mathe, Euro meydan devrimine yol açan olayların özetinde şunları yazıyor. Maydan protestolarının kıvılcımı, Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovic'in Avrupa Birliği tarafından sunulan bir ticaret anlaşmasından geri çekilme kararıydı. Geleneksel anlatı, Yanukovic'in Moskova'daki başhamisi tarafından baskı altına alındığı yönündedir. Gerçekte ise Yanukovic, Avrupa ile bağlarını geliştirmeyi umuyordu ve Reuters'ın o dönemde bildirdiğine göre, Ukrayna'nın Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmasını isteyen herkesi ikna etmeye ve baskı altına almaya çalışıyordu. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı, AB anlaşmasının ince ayrıntılarını okuduktan sonra tereddüte düştü. Ukrayna, Rusya ile olan derin kültürel ve ekonomik bağlarını kısıtlamakla kalmayacak, Aynı zamanda emeklilik yaşını yükseltmek ve emekli maaşlarını ve ücretleri dondurmak gibi sert kemer sıkma önlemlerini de kabul etmek zorunda kalacaktı. Ortalama Ukraynalıların yaşamlarını iyileştirmekten çok uzak olan bu talepler, yalnızca yoksulluğu ve Yanukovic'in siyasi sonunu getirecekti. Ayaklanma, on binlerce göstericinin Kiev'deki Maidan Meydanı'nda hükümet yolsuzluğunu protesto etmek ve Avrupa entegrasyonunu desteklemek için toplanmasıyla başladı. Yanukovic'e muhalif olan Volinya klanının bir üyesi olan oligark Petro Poroshenko, daha sonra bir röportajda şunları söyledi, başından beri Maidan'ın organizatörlerinden biriydim. Televizyon kanalım Kanal 5 son derece önemli bir rol oynadı. O dönemde Yanukoviç hala büyük ölçüde halk desteğini koruyordu. Ancak destekçilerinin tamamı Doğu Ukrayna'daydı. Oysa başkentin nüfusu ülkenin batı eğilimli yarısını oluşturuyordu ve bu grubun çoğu zaten önceki seçimde Yanukovic'e karşı oy vermişti. Daha da önemlisi, aralarında aşırı sağcılarında bulunduğu on binlerce batı Ukraynalı Kiev'e giderek daha önce barışçıl olan bir hareketi şiddet içeren bir rejim değişikliği kampanyasına dönüştürdü. Şiddet doruk noktasına ulaştığında, hem Akmetov hem de Förteş batan gemiyi terk etmeleri gerektiğini anladılar. Kelimenin tam anlamıyla bir gecede, kontrol ettikleri iki televizyon kanalı, Ukrayna ve Inter, desteğini muhalefete çevirdi. Parlamentoda, Akmetov ve Förteş tarafından atanan iktidardaki Bölgeler Partisi üyeleri parti saflarını bozarak muhalefete katıldılar. Aşırı sağcılarla mücadele eden güvenlik güçleri, Yanukoviç tarafından ihanete uğrayacaklarından korkarak maydan meydanından çekildiler. Daha sonraki olaylar onları haklı çıkardı. Bu, Yanukovic'in Nero anıydı. Aniden desteği eridi ve öfkeli protestocularla tek başına karşı karşıya kaldı. Diğer oligarklardan ve Ukrayna halkından yağmaladığı milyarlarca dolar onu koruyamadı ve yeni rejim iktidara geldiğinde ailesinden de alındı. Yanukovic, Güney Rusya'ya kaçmayı başardığı için Nero'nun sonundan kurtuldu ve şimdi orada sürgünde yaşıyor. Halk zafer kazanmış ve demokrasi yeniden tesis edilmişti. En azından, Euro Meydan Devrimi kurumsal medyada böyle tasvir edildi. Gerçekte, 2014 Ukrayna Devrimi, tarihteki diğer devrimlerden daha fazla bir halk devrimi değildi. Bu devrim, bu kitabın sayfalarında tartıştığımız aynı güçler tarafından yönlendirildi, halkın sefaleti ve elitlerin aşırı üretimi. Halk bu devrimin sonucunda kazançlı çıkmadı. Ukrayna siyaseti eskisi kadar yozlaşmış olmaya devam etti. Halkın yaşam kalitesi kayda değer bir şekilde artmadı. Petro Poroshenko Cumhurbaşkanı seçildi ancak yönetimi hızla halk desteğini kaybetti. Bir sonraki seçimlerde, 2019 seçmenlerin %25'inden azı ona oy verdi. 2014 devriminin en yıkıcı sonucu Donetsk ve Luhansk'taki Donbas bölgelerinde yaşanan acımasız iç savaştı. Bu savaşta, Rusya'nın desteğiyle Donbass milisleri, Ukrayna ordusu ve Azov alayı gibi açıkça Neonazi gönüllü birlikleriyle savaştı. Rus birliklerinin 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal ettiği sırada, Donbas'taki savaş 14.000 can kaybına yol açmıştı. Bu savaşın nasıl biteceğini söylemek için henüz çok erken, ancak tarihsel kayıtlar, bu çatışmanın muhtemelen Ukrayna politokrasisinin sonu olacağını gösteriyor. Oligarkların çoğu, kısmen ekonomik çöküşün, kısmen de savaşın yıkımının sonucu olarak servetlerinin büyük bir kısmını kaybetti. Daha da önemlisi, oligarklar savaş nedeniyle siyasi olarak kenara itildi. Ukrayna'nın mevcut Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin siyasete girişi, Poroshenko, 2014 ila 2019 yılları arasında Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Ihor Kolomoisky, Dnipro-Petrovsky oligarşik klanının başı, arasındaki rekabetin bir sonucuydu, her ikisi de Poroshenko'ya karşı bir adaya ihtiyaç duyuyordu. Ancak çatışma 24 Şubat'ta tam teşekküllü bir savaşa dönüşünce, Zelenski kendini bir savaş cumhurbaşkanı olarak yeniden tanımladı ve zafere kadar savaşmaya yemin etti. Ukrayna şimdi keskin bir seçimle karşı karşıya, ya bir devlet olarak yok olmak ya da kendini bir militokrasiye dönüştürmek. Zaman, bu geleceklerden hangisinin gerçekleşeceğini gösterecek. Özetle, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle oluşan 3 Doğu Slav Cumhuriyeti'nden en demokratik olanı Ukrayna'nın en yoksul ve istikrarsız, en otokratik olanı Belarus'un ise göreceli refah ve istikrar içinde olması ironik bir gözlemdir. Bu gözlemin sonuçları nelerdir? En bariz olanı, otokrasinin demokrasiden daha iyi işlediğidir. Ancak bu da yanlıştır. Yoksul nüfusa sahip birçok işlevsiz otokrasi vardır ve bunların çoğu geçmişte çökmüştür. Ve Danimarka ve Avusturya gibi nüfusunun büyük çoğunluğunun refah seviyesinin yüksek olduğu en iyi yönetilen ülkeler genellikle demokrasilerdir. Daha doğru bir sonuç, demokrasi görünümüne sahip tüm devletlerin nüfusun geniş kesimlerinin yararına yönetilmediğidir. Bazı sözde demokrasileri tespit etmek kolaydır, örneğin, Devlet yetkilileri hangi partilerin seçimlere katılacağına ve kimin kazanacağına karar verir. Ancak Ukrayna'da durum böyle değildi, siyasetçiler ve devlet yetkilileri kontrol mekanizması değildi, bunun yerine, oligarklar ve onların özel çıkarları tarafından yakından kontrol ediliyorlardı. Geçmişteki devlet çöküşü örneklerinin bu analizinden çıkarılacak en önemli mesaj nedir? Karmaşık insan toplumlarını yöneten siyasi otorite, ilk bakışta göründüğünden çok daha kırılgandır. Devlet çöküşü, bir toplumu yöneten güç ağının ani bir şekilde dağılması, hem tarihte hem de çağdaş dünyada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Genellikle bir yönetici sınıf, ezici bir güce karşı bir savaşı veya muharebeyi kaybetmenin sonucu olarak devrilir ve bazen hatta yok edilir. Bu, Cengiz Han'ın Moğollarının gelip herkesi öldürüp kafalarını bir piramit şeklinde yığdığı başarılı dış istilalarda da geçerlidir. Ya da örgütlü bir devrimci veya darbeci grubun saldırısı olabilir. Şili Devlet Başkanı Salvador Allen de, Başkanlık Sarayı'na saldıran General Pinochet'in birliklerine karşı ölümüne savaşırken, elinde otomatik tüfekle kurşun yağmurunda öldü. Ancak devlet çöküşünün en sık nedeni, dış istilanın sonucu olmadığında, yönetici ağın içe doğru çökmesidir. Bu bölümün başlangıcındaki Nero ağını belki de en çarpıcı örnektir. Küba devrimi ve 2021'deki Afganistan'ın çöküşü vakalarında, rakip bir güç ağının baskısı vardı. Ancak iktidardaki ağ, isyancılar başkente girmeden önce dağıldı. Tesadüfen, Rusya'daki 1917 Ekim devrimi de aynı senaryoya göre gelişti. Sovyet propagandası kış sarayı baskınını belirleyici kırılma noktası olarak yüceltti, ancak geçici hükümet birliklerinin çoğu tarafından terk edilmişti ve başkanı Aleksandr Kerenski, Bolşevik güçler saraya girmeden önce kaçmıştı. Son olarak, 2014'te Ukrayna'da olduğu gibi, kitlesel halk protestolarının baskısı altında bir siyasi rejim çökebilir. Ukrayna'daki başarılı 2014 devrimi ile Belarus'taki başarısız 2021 ayaklanması arasındaki karşıtlık özellikle öğreticidir. Bu farklı sonuçları açıklayan temel faktör, iktidardaki grubun niteliğidir. Ukrayna örneğinde, birbirlerinden nefret eden, birbirlerine karşı komplo kuran ve batan gemiyi bir anda terk etmeye hazır ekonomik elitler topluluğu vardı. Belarus örneğinde ise, halk protestolarını hiçbir çatlak göstermeden atlatan birleşik bir idari askeri elit vardı. Sonuç olarak bu iki doğu Slav ülkesi arasındaki fark, 2014 ve 2021 devrimci durumlarından önceki 20 yıl boyunca izledikleri farklı siyasi ekonomik yörüngelerden kaynaklanmaktadır. Ukrayna’da devlet şirketlerinin büyük ölçekli özelleştirilmesi oligarkların aşırı üretimine oligarklar arası çatışmalara ve tekrarlanan devlet çöküşlerine yol açan bir zenginlik pompası yarattı. Belarus'ta ise zenginlik pompası, oligarklar, elit içi çatışmalar ve devlet çöküşü yoktu. Tüm karmaşık toplumlar, elitlerin aşırı üretiminin yıkıcı gücüne karşı savunmasızdır. Bu nedenle hepsi periyodik sosyal çöküşler yaşar. Ancak Ukrayna'nın, eskiden, oldukça uç bir örneği olduğu plütokrasiler özellikle savunmasızdır. Ana sorun, plütokratların kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket ederek, servet pompalarının işleyişini destekleyen kurumsal düzenlemeler yaratma eğiliminde olmalarıdır. Servet pompası, bir yandan halkın sefaletini artırırken, diğer yandan elitlerin aşırı üretimini, daha fazla ve daha zengin plütokrat yaratarak, artırır. Başka bir deyişle, servet pompası, insanlık tarafından bilinen en istikrarsızlaştırıcı sosyal mekanizmalardan biridir. Elbette, Amerika Ukrayna değil, Amerikan yönetici sınıfı, 5. bölümde ele aldığımız bir dizi örtüşen kurum tarafından birleştirilmiş ve örgütlenmiştir. Ve bu yönetici sınıf, ilerici ve yeni düzen dönemlerinde, ortak refah uğruna dar, bencil çıkarlarına karşı hareket edebileceğini göstermiştir. Peki, çalkantılı 20'li yıllarda nasıl yol alacak? Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 10 yıllarda izleyebileceği olası yörüngeler nelerdir? İşte bu soruyu bir sonraki bölümde ele alacağım. Bölüm 8. Yakın Geleceğin Tarihleri Eşiğin Ötesinde Geçtiğimiz on yılın olaylarını uzaktan izleyen herkes örneğin bir uzaylı ya da geleceğin tarihçisi dünyanın en güçlü ülkesinde yaşayan insanların toplumlarını ne kadar berbat hale getirdiklerine şüphesiz hayran kalacaktır. Olağanüstü bilimsel ilerlemeye, sıra dışı teknolojik değişime ve etkileyici ekonomik büyümeye rağmen, Amerikalıların çoğunun refahı düşüş gösteriyor. Ve hatta kazananların çoğu bile başarıyı çocuklarına aktarabilme konusunda derin bir endişe duyuyor. Gördüğümüz gibi, insan toplumları devrimci durumlara doğru tahmin edilebilir yörüngeler izler. Peki bu krizler nasıl çözülür? Amerika şu anda krizde olduğuna göre, bundan sonra ne olabileceğini bilmek istiyoruz. Geleceğin büyük bir kesinlikle tahmin edilemeyeceğini anlıyoruz. Devrimci durumlardaki sosyal sistemler için doğru tahminler yapmak özellikle zordur. Bunu açıklamak için fiziksel bir benzetme kullanabiliriz. Krize giden yolu dik yamaçlı bir vadi olarak düşünün. Krize yaklaşan bir toplum, bu vadiden aşağı yuvarlanan metal bir top gibidir. Yörüngesi yamaçlarla sınırlıdır ve bu nedenle oldukça tahmin edilebilir. Ancak top Vadinin ağzından çıktığında, birçok potansiyel çıkış yolunun bulunduğu bir dönüm noktasında, devrimci bir durum, kendini bulur. Topa uygulanan küçük itmeler, çıkar gruplarının veya hatta etkili bireylerin eylemleri, yörüngesini nispeten zararsız yönlere veya tamamen felaket bir yöne doğru itebilir. Bu nedenle dönüm noktasından sonra ne olacağını tahmin etmek çok zordur. Ancak bu görünüşte karamsar sonucun bir umut ışığı da var. Gücün nispeten hafif bir şekilde uygulanması, gidişatı olumlu yönde yönlendirmek için yeterli olabilir. İşin püf noktası, nereye baskı yapılacağını bilmektir, sonuçta, görünüşte açık bir müdahale beklenmedik ve felaket sonuçlara yol açabilir. İşte burada sözel akıl yürütme tamamen yetersiz kalıyor. İdeal olarak, ne tür baskıların ne tür sonuçlara yol açtığını bize söyleyebilecek resmi, matematiksel bir modele ihtiyacımız var. Modeli 21. yüzyılın sonuna kadar çalıştırarak, devlet içindeki çıkar gruplarının ve özellikle de en güçlüleri olan yönetici elitin sahip olduğu çeşitli olası seçeneklerden kaynaklanan farklı senaryoları inceleyebiliriz. Bundan sonra, hangi kolektif seçimlerin yapıldığını ve modelin bu seçimlerin uzun vadeli sonuçlarını doğru bir şekilde tahmin edip etmediğini gözlemleyebiliriz. Çok yollu tahmin, şu an itibariyle, kliodinamik, böyle bir modelleme başarısını gerçekleştirecek kadar gelişmiş değil. Ancak son birkaç yıldır meslektaşlarım ve ben bu doğrultuda düşünüyoruz. Bu yaklaşıma çok yollu tahmin veya kısaca MPF diyoruz. Tam işlevli bir MPF motoru, benimsenmesi mümkün olan çeşitli politikaları veya reformları girdi olarak alacak ve bu müdahalelerin sonucu olarak gelecekteki gidişatın nasıl değişeceğini tahmin edecektir. Böyle bir cihazın bir araya getirilmesi çok fazla çalışma ve kaynak, para ve insan, gerektirecek olsa da, yakın zamanda nasıl çalışabileceğini göstermek için bir prototip geliştirdim. Teknik olarak düşünenler ayrıntıları akademik yayında görebilirler, ancak sonraki birkaç sayfada bunu kelimelerle, denklemler olmadan, açıklayacağım. Bu prototipin iç işleyişine dalmadaki asıl amacım, bu kitapta açıkladığım genel teorinin belirli bir örnekte nasıl işleyebileceğini göstermektir. Tüm modelleyicilerin bildiği bir şey, sözlü bir teoriyi bir dizi matematiksel denkleme çevirmenin, içindeki tüm gizli varsayımları bulmanın ve onları gün ışığına çıkarmanın harika bir yolu olduğudur. MPF modelinin kalbi, içindeki tüm hareketli parçalara ivme kazandıran motor, servet pompasıdır. İşte nasıl çalıştığı ilk olarak model iş arayan işçi sayısını takip eder. İşgücü arzı, demografik büyüme, işgücüne giren yeni işçiler ile emekli olan eski işçilerin dengesi sonucunda artar. Yeni işçilerin bir diğer önemli kaynağı da göçtür. Model ayrıca kadınların işgücüne kitlesel olarak girmesine yol açan işe ilişkin değişen sosyal tutumları da dikkate almalıdır. 1955 ile 2000 yılları arasında Amerikalı kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükselmiştir. İkinci olarak, model, küreselleşme, işlerin ülke dışına taşınmasına neden olur, ve robotlaşma, otomasyon, bazı işleri insanlardan makinelere kaydırırken, aynı zamanda yeni ekonomik sektörlerde başka işler yaratır, gibi faktörlerden etkilenen iş arzını takip eder. Son 50 ila 60 yıldaki genel iş gücü eğilimleri, İşçi arz fazlalığına yol açarak işçi ücretlerini düşürme eğiliminde olmuştur. Aynı zamanda bu ekonomik etkiyi dengeleyebilecek kurumsal faktörler zayıflamıştır. İşçi sendikalarına üye olan işçi oranı ve federal olarak belirlenen reel asgari ücret azalmıştır. Sonuç olarak özellikle düşük vasıflı işçiler için ancak aynı zamanda orta, tipik işçiler için de göreceli ücretler kişi başına GSIH'ye göre ücretler, düşmüştür. Buna karşılık, azalan göreceli ücretler, 3. bölümde gördüğümüz gibi, gelir dağılımını işçi sınıfından ekonomik elitlere doğru yeniden dağıtarak servet pompasını harekete geçirmiştir. A3 bölümünde daha ayrıntılı olarak açıklanan, bu yapısal dinamik yaklaşımın güzelliği, sosyal sistemin bir bölümündeki değişikliklerin diğer bölümlerin dinamiklerini nasıl etkilediğini anlamamızı sağlamasıdır. Servet artışı sadece sıradan halk kesimini, yoksullaşmaya neden olarak, değil, aynı zamanda elit kesimi de büyük ölçüde etkiler. Elitlerin sayısı demografiye, doğum ve ölüm oranları arasındaki fark, bağlı olarak değişir. Ancak bu bizim için nispeten önemsiz bir faktördür çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde elitler ve sıradan halk arasındaki demografik oranlar o kadar farklı değildir. Çok eşli elitlerin olduğu toplumlarda önemli bir faktördü. Daha önemli olan süreç sosyal hareketliliktir, sıradan halkın elit kesime doğru yükselmesi ve elitlerin sıradan halk kesimine doğru düşmesi ve net hareketliliğin yukarı yönlü olup olmadığı servet artışına bağlıdır. Buradaki mekanizma basit, şirket yöneticileri, işçi ücretlerindeki artışı şirketin gelirlerindeki büyümeden daha yavaş tuttuklarında, bu fazlalığı kendilerine daha yüksek maaşlar, daha karlı hisse senedi opsiyonları ve benzeri vermek için kullanabilirler. Böyle bir şirketin CEO'su, altın paraşüt ile emekli olduğunda yeni bir 100 milyon dolarlık hatta milyar dolarlık servete sahip olur. Aynı nedenle, sermaye sahipleri de sermayelerinden daha yüksek getiri elde ederler. Süper zenginlerin sayısı hızla artar. Bu dinamik tersine de işleyebilir. İşçi ücretleri kişi başına düşen GSIH'den daha hızlı arttığında, yani, göreceli ücretler arttığında, yeni süper zenginlerin ortaya çıkışı engellenir. Bazı istisnai kişiler yeni servetler yaratmaya devam eder, ancak sayıları azdır. Bu arada, eski servet, iflas, enflasyon ve mülkün birden fazla mirasçı arasında bölünmesi sonucu yavaş yavaş dağılır. Bu koşullar altında, süper zengin sınıfının büyüklüğü giderek küçülür. Ancak bu tür kademeli ve yumuşak bir düşüş, sosyal sistemin istikrarını koruduğunu varsayar. Kırsis DB'deki tarihsel vakaların analizi, Elitlerin aşırı üretimini ortadan kaldıran aşağı yönlü sosyal hareketliliğin çok daha sık görülen senaryosunun, yüksek sosyopolitik istikrarsızlık dönemleriyle, yani anlaşmazlık çağlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu tür durumlarda, aşağı yönlü hareketlilik hızlıdır ve genellikle şiddetle ilişkilidir. Siyasi istikrarsızlık ve iç savaşlar, elit sayısını çeşitli şekillerde azaltır. Bazı elit bireyler iç savaşlarda veya suikast yoluyla öldürülür. Diğerleri, fraksiyonları iç savaşta kaybettiğinde elit statülerini kaybedebilir. Son olarak, genel şiddet koşulları ve başarısızlık, birçok fazla elit adayının elit statüsünü elde etme arayışını sürdürmesini engeller ve bu da aşağı yönlü hareketliliğin kabul edilmesine yol açar. MPF Motoru Yüksek istikrarsızlığın elit bireylerin sıradan halka dönüşme oranını artırdığını varsayarak bu süreçleri genel olarak modeller. Dolayısıyla, MPF modelinin özü, göreceli ücret ve onun beslediği zenginlik pompasıdır. Göreceli ücret düştüğünde, hem sefalet hem de elitlerin aşırı üretimine yol açar. Her ikisi de, bildiğimiz gibi, sosyal ve siyasi istikrarsızlığın en önemli etkenleridir. Bununla birlikte, istikrarsızlık olayları şiddet içeren hükümet karşıtı gösteriler ve grevler, kent ayaklanmaları, terörizm, kırsal ayaklanmalar ve işler gerçekten kötüye giderse devletin çöküşü ve tam anlamıyla iç savaş bireylerin eylemlerinin sonucudur. Model, yapısal etkenleri insanların motivasyonlarıyla nasıl ilişkilendiriyor? Tüm bu olaylarda kilit rolün, radikalleşmiş ve saldırganlığa hazırlanmış aşırılıkçılar tarafından oynandığını varsayar. Bu tür radikaller nüfusun geri kalanına göre az olduğunda, rejimin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturmazlar, çünkü polis tarafından kolayca izole edilip bastırılabilirler. Ancak sayıları çok olduğunda, iktidardaki sınıfa ciddi şekilde meydan okuyabilecek aşırılıkçı örgütler halinde birleşmeye başlarlar. Dolayısıyla, radikallerin toplam nüfus içindeki oranı, MPF modelinin izlemesi gereken önemli bir değişkendir. Radikalleşme süreci, yayıldıkça insanların davranışlarını değiştiren ve onları şiddet içeren şekillerde hareket etmeye iten bir hastalık gibi işler. Bu nedenle, yapısal etkenleri huzursuzluğa bağlayan MPF motorunun bu bölümü, sosyal bulaşmanın bu dinamiğini modellemelidir. Bu, epidemiologların kullandığı denklemlere oldukça benzerdir. Örneğin, COVID salgınlarının dinamiklerini tahmin ederken kullanılan denklemlere. Model 3 tür bireyi takip eder. Birincisi, epidemiolojik çerçevedeki duyarlı bireylere karşılık gelen saf tiptir. Bu, bireylerin yetişkin olduklarında yerleştirildikleri sınıftır. Model yalnızca aktif yetişkin bireyleri takip eder, çocuklar ve emekli yaşlılar, Dinamikler üzerinde hiçbir etkileri olmadığı varsayıldığı için modellenmez. Saf bireyler, radikal tipteki bireylere, bir hastalık modelindeki bulaşıcı bireylere karşılık gelen, maruz kalarak radikalleşebilir. Popülasyonda ne kadar çok radikal varsa, saf bir bireyin radikalizm virüsüne yakalanma olasılığı o kadar yüksek olur. Nüfusun büyük bir bölümü radikalleştiğinde, sosyopolitik istikrarsızlık da yüksektir. İsyanlar kolayca tetiklenir ve hızla yayılır, terörist ve devrimci gruplar gelişir ve çok sayıda sempatizan tarafından desteklenir ve toplum iç savaşın patlak vermesine karşı son derece savunmasızdır. Bununla birlikte, radikalleşme derecesi ile genel siyasi şiddet düzeyi, örneğin, öldürülen insan sayısı ile ölçülür arasındaki ilişki doğrusal değildir. Nüfustaki radikallerin oranı arttıkça, bir araya gelmeleri ve örgütlenmeleri giderek kolaylaşır ve bu da devrimci partilerin patlayıcı bir şekilde büyümesine yol açabilir. Ayrıca bir eşik etkisi de vardır. Devrimci grupların gücü, devletin baskıcı aygıtının gücünden az olduğu sürece, genel şiddet düzeyi düşük bir seviyede bastırılabilir. Ancak denge radikallerle yine değişirse, rejimin güçleri, önceki bölümde gördüğümüz devlet çöküşünün sayısız örneğinde olduğu gibi, aniden çökebilir. Şimdiye kadar radikallerden sanki bir çıkar grubuymuş gibi bahsettik. Ancak bu, konuya bakmanın doğru yolu değil. Gerçekte, radikallerin hepsi genellikle tek bir radikal partiye mensup değildir. Yüksek siyasi istikrarsızlık dönemlerinde, nüfusu ve elitleri bölen birçok sorun vardır. Bu ideolojik manzaranın parçalanmasını dördüncü bölümde ele aldık. Dolayısıyla, her biri farklı bir ideolojiyle motive olan ve diğer gruplarla savaşan birçok radikal fraksiyonu vardır. Bazıları solcu aşırılıkçı olurken, diğerleri sağcı örgütlere katılır, yine diğerleri etnik veya dini aşırılıkçı olur. Ve sağın yanı sıra solun içinde bile, radikal gruplar parçalanmış durumdadır ve ideolojik spektrumun karşı ucuna karşı savaşmaktan ziyade kendi içlerinde çatışmaya daha fazla odaklanabilirler. Genel olarak, siyasi şiddetin patlak vermesi, dinamik olarak bir orman yangını veya depreme benzer. Mao'nun meşhur sözünde olduğu gibi, tek bir kıvılcım bir bozkır yangını başlatabilir. Ancak çoğu kıvılcım, büyük yangınlara dönüşmeden sönen küçük yangınlar başlatır. Diğerleri orta büyüklükte yangınlara dönüşür. Çok az kıvılcım, tüm bozkırı kasıp kavuran orman yangınları başlatır. Karmaşıklık bilimcileri, olay büyüklüğünün istatistiksel dağılımının bir güç yasasına uyduğu bu tür süreçlere çok dikkat etmişlerdir. Bu süreçleri ister yanan bozkırın kilometre kare cinsinden alanıyla, ister Richter ölçeğindeki bir depremin şiddetiyle, isterse de siyasi şiddet olaylarının şiddetini ölen insan sayısı olarak ölçelim, hepsinin aynı tür dinamikleri vardır. Bir bozkır yangınında, bir kıvılcımın neden olduğu ilk yangının yayılıp yayılmaması, ne kadar yanıcı madde bulunduğuna ve yangının bir kuru ot öbeğinden diğerine sıçrayıp sıçrayamayacağına bağlıdır. Bir devrimde, rejime karşı ilk isyanın yayılıp yayılmaması, radikallerin sayısına, yanıcı maddeye benzetilebilir ve ne kadar iyi bağlantılı olduklarına veya isyan ağlarının ne kadar hızlı genişletebildiklerine bağlıdır. Bu tür otokatalitik, kendi kendini yönlendiren dinamikler sonucunda, başlangıçta küçük bir olay beklenmedik bir şekilde nadir görülen, büyük ölçekli bir felakete dönüşebilir, bir kara kuğu veya bir ejderha kralı gibi. Radikalleşme kat sayısı ile ortaya çıkan siyasi şiddetin boyutu arasındaki ilişki bir güç yasasıyla yönetildiğinden, normal istatistikler, örneğin, ortalama şiddet düzeyi, pek işe yaramaz ve MPF modeli, Amerikan İç Savaşı veya Typing isyanı gibi gerçekten şiddetli olayların olasılığını değerlendirerek olası sonuçları yakalar. Bu tür aşırı olayların olasılığı yüksek olmayabilir. Ancak hayal edilemez, insanlık acılarına yol açma potansiyelleri nedeniyle endişelenmemiz gerekir. İkinci bir Amerikan İç Savaşı'nın %10 olasılığı yüksek mi yoksa düşük mü? Kişisel olarak ifade edelim, %10 olasılıkla kişisel yok oluşunuza yol açabilecek bir bahse girer miydiniz? Ben girmezdim, büyük bir ödül teklif edilse bile. Ödülün büyüklüğü ne olursa olsun, tadını çıkarmak için hayatta olmanız gerekir. MPF modeline geri dönelim. Modeldeki ek bir unsur, saf bir bireyin yalnızca diğer radikallerle temas yoluyla değil, Aynı zamanda radikal eylemlerden kaynaklanan şiddete maruz kalma yoluyla da radikalleşebileceğidir. Örneğin, akrabası veya arkadaşı sadece aşırılıkçılar tarafından gerçekleştirilen bir terör eyleminde öldürülen biri, solcu bir devrimci gruba katılabilir. Radikalleşmenin bu ikinci yolu da bir tür sosyal bulaşmadır, ancak radikal ideoloji yerine şiddet aracılığıyla gerçekleşir. Modeldeki üçüncü birey tipi, saf ve radikallerin yanı sıra ılımlı bireylerdir, Epidemiyolojik modellerde iyileşmiş bireylere karşılık gelir. Bu grup, radikalizm ve şiddetten hayal kırıklığına uğramış ve toplum üyelerinin bir araya gelip farklılıklarının üstesinden gelmesi gerektiği sonucuna varmış eski radikallerden oluşur. Ilımlılar, saf bireylerden farklı olarak, her şeyden önce barış ve düzeni önemserler ve bunu sağlamak için aktif olarak çalışırlar. Başka bir deyişle, saf bireylerin aktif bir siyasi programı yoktur, radikaller istikrarsızlığı artırmak için aktif olarak çalışırlar ve ılımlılar ise olayları yatıştırmak için aktif olarak çalışırlar. Özetle, saf bireylerin zaten radikalleşmiş olanlarla karşılaşması veya şiddete maruz kalması durumunda yeni radikaller ortaya çıkar. Radikal sayısı ne kadar fazla olursa, ve dolayısıyla şiddet oranı ne kadar yüksek olursa, Saf bir bireyin radikalleşme olasılığı da o kadar artar. Bununla birlikte, ılımlıların da bir rolü vardır, ılımlıların sayısı arttıkça ve dengeleyici, istikrarsızlığı bastırıcı etkilerini gösterdikçe radikalizm bulaşması azalır. Ancak radikallerin sayısı sınırsız bir şekilde artmaz. Şiddet düzeyi arttıkça, bazı radikaller aşırıcılıktan uzaklaşarak ılımlılara dönüşür. Bir radikalin radikalizmden tiksinerek ılımlıya dönüşme olasılığı, genel şiddet düzeyiyle birlikte artar, ancak bu bir zaman gecikmesiyle gerçekleşir. Çünkü yüksek düzeydeki siyasi şiddet, anında şiddete karşı bir tiksinti ve iç barış arzusuna dönüşmez. Şiddet kümülatif bir şekilde etki eder, nüfusun çoğunluğunun düzeni içtenlikle özlemeye başlaması için birkaç yıl yüksek düzeyde istikrarsızlık, hatta doğrudan iç savaş geçmesi gerekir. MPF motorunun sosyal bulaşma modülü, radikalleşme ve ılımlılaşma süreçlerini takip eder. Şimdi ise istikrarsızlığın yapısal etkenlerinin dinamiklerine bağlanması gerekiyor. Bu, yoksullaşma ve elit aşırı üretiminin gücünü birleştiren siyasi stres endeksi, PSI, aracılığıyla yapılır. Halkın yoksullaşması, ters orantılı gelir, ortanca aile geliri bölü kişi başına GSYİH ile ölçülür. Dolayısıyla, tipik gelirler ekonomik büyüme ile artmadığında, bu faktör PSI'nin artmasına neden olur. Elit içi aşırı üretim, rekabet, toplam nüfusa oranla elitlerin, elit olma yolunda olanlar da dahil, sayısı ile ölçülür. PSI, saf bir bireyin radikalleşme olasılığını ayarlar. Yapısal koşullar istikrarsızlık için yüksek sosyal baskılara yol açtığında, radikal fikirler verimli bir zemine düşer ve kolayca köksalar. Alternatif olarak, PSI düşükse, saf bir birey ile radikal bir birey arasındaki karşılaşmanın veya siyasi şiddet olayına maruz kalan bir saf bireyin radikalleşmeyle sonuçlanması olası değildir. Artık MPF motoruna sahip olduğumuza göre, Amerikan sosyal sisteminin 2020'lerden sonra izleyebileceği olası yörüngeleri araştırmak için onu kullanalım. Bunun bir model, hatta bir prototip olduğunu ve tahminlerinin bir miktar şüphe yıl karşılanması gerektiğini unutmayın. Amaç geleceği tahmin etmek değil, modeli kullanarak olası eylemlerin farklı gelecekleri nasıl şekillendirebileceğini anlamaktır. MPF motoru, yüzlerce geleneksel toplumda mevcut olan bir anlatı motifi olan, İyi kalpli bir kız ve kötü kalpli bir kızın hikayesi gibi bir tür ahlak dersidir. Motoru 1960'ta çalıştırdık ve tarihin kaydedildiği 60 yıl boyunca ilk kez çalıştırdık. MPF bakış açısından, bu süre zarfındaki en önemli trend, göreceli ücretteki düşüştür. Göreceli ücretteki düşüş, servet pompasını harekete geçirir ve elitlerin sayısı hızlanarak artmaya başlar. 2020 yılına gelindiğinde, hem sefalet hem de elitlerin aşırı üretimi ve dolayısıyla PSI çok yüksek seviyelere ulaşır. Radikallerin sayısını izleyen ve sıfıra yakın sabit kalan radikalleşme erisi, 2010'dan sonra büyümeye başlar ve 2020'lerde kelimenin tam anlamıyla patlama gösterir. Siyasi şiddet de aynı şekilde artar. Model, 2020'ler içinde bir noktada istikrarsızlığın o kadar yüksek seviyeye ulaşacağını ve elitlerin sayısını azaltmaya başlayacağını öngörüyor. Unutmayın ki MPF bir modeldir, yani gerçekliği matematiksel denklemlere soyutlar. Ancak gerçek hayatta, elitlerin sayısında azalmaya neden olan istikrarsızlık hiç de soyut değildir. Amerikan İç Savaşı'nın sonucunda neler olduğunu düşünün, Güney'in seçkin erkeklerinden çok sayıda kişi savaş alanında öldürüldü ve geri kalanlar seçkin statülerinden mahrum kaldı. Modelde, 2020'lerin felaketi elit sayısını azaltıyor ve bu da PSI'da düşüşe yol açıyor. Ek olarak, yüksek şiddet seviyeleri, radikallerin çoğunun ılımlılara dönüşümünü hızlandırıyor. Radikalleşme eğrisi, yükseldiği kadar hızlı bir şekilde düşüyor ve 2030'dan sonra bir noktada minimuma ulaşıyor. Şiddeti körükleyenler radikaller olduğu için istikrarsızlık da azalıyor. Sosyal sistem istikrarını yeniden kazanıyor. Ancak bu ataletli senaryoda, istikrarsızlığın temel nedeni olan servet pompası işlemeye devam ediyor. Elit kesimin sayısı yavaş yavaş artmaya başlıyor. Bu arada, 2020'lerdeki şiddetin zirvesini bastıran ılımlılar yavaş yavaş emekli oluyor ve ölüyor. Huzursuz barış gelecek nesil, 25 ila 30 yıl, için devam ediyor, ancak 50 yıl sonra 2020'lerin tekrarı yaşanıyor. Bu atalet senaryosu, oldukça kasvetli bir gelecek öngörüyor, 2020'lerde ciddi şiddet olaylarının patlak vermesi ve eğer bu durumu durdurmak için hiçbir şey yapılmazsa, bunun her 50 ila 60 yılda bir tekrarlanması. Alternatifler nelerdir? Okuyuculara gerçekçi gelmeyebilecek bir varsayım, Yüksek radikalleşme sayılarının kolayca tam teşekküllü bir iç savaşa dönüşmesidir. Sonuçta, Amerikan Devleti'nin baskıcı aygıtı oldukça işlevseldir ve çökme belirtisi göstermemektedir. Peki ya yüksek radikalleşme seviyelerinin iç savaşı tetiklemesine izin verilmezse ne olur? Bazı açılardan, bu gelecek daha az vahimdir, çünkü iç savaş önlenir. Ancak bunun yerine olanlar da pek parlak görünmüyor. Pompa çalışmaya devam eder ve hem sefalet hem de elitlerin aşırı üretiminin yüksek seviyeleri nedeniyle PSI yüksek kalır. Nüfusun çoğu radikalleşir ve radikalleşme eğrisi düşmez, çünkü iç savaş koşulları radikalleri ılımlılara dönüştürür. Sosyal sistem süresiz olarak yüksek sefalet, elit çatışması ve radikalleşme durumunda hapsolur. Hayır, sistemi pozitif bir dengeye getirmek için pompanın kapatılması gerekir. Bunu, sıradan insanlar ve elitler arasındaki yukarı ve aşağı yönlü hareketlilik oranlarının dengelendiği noktaya kadar göreceli ücreti yükselterek ve daha sonra işçi ücretlerinin genel ekonomik büyüme ile birlikte artmasını sağlayarak bu seviyede tutarak, modelleyebiliriz. Bu müdahalenin 2020'lerin zirvesini ortadan kaldırmayacağı veya üzerinde çok fazla etkisi olmayacağı ortaya çıkıyor, sosyal sistemde çok fazla atalet var, dahası, elitlerin aşırı üretimini daha da kötüleştirecek istenmeyen bir etkiye sahip olacaktır. Pompanın kapatılması elit gelirlerini azaltır, ancak sayılarını azaltmaz. Bu, elitlerin büyük bir bölümünü karşı elitlere dönüştürme reçetesidir ve bu da iç savaşı muhtemelen daha kanlı ve yoğun hale getirecektir. Ancak, acı verici ve şiddetli bir 10 yıldan sonra, sistem hızla dengeye ulaşacaktır. PSI minimum seviyesine ulaşacak, radikalleşen nüfus oranı düşecek ve fazla elitler ortadan kaldırılacaktır. 1920'lerin çatışmalarından geriye kalan tek hatıra, 2070'e doğru yavaş yavaş ortadan kaybolacak olan yüksek orandaki ılımlı kesim olacaktır. Sonuç, kısa vadede şiddetli acı, uzun vadede kazanç şeklinde olacaktır. MPF motoru, diğer senaryoları keşfetmek için de kullanılabilir. Örneğin, göreceli ücreti çok kademeli olarak, örneğin 20 yıllık bir süre içinde artırırsak, çalkantılı 20'ler ortadan kalkmayacak, ancak elitlerin aşırı yoksullaşması önlenebilecektir. MPF modelinden çıkarılabilecek belki de en önemli sonuç, mevcut krizimizi önlemek için artık çok geç olduğudur. Ancak, göreceli ücreti denge seviyesine, böylece elitlerin aşırı üretimini durdurarak, getirmek ve orada tutmak için yakında harekete geçersek, 21. yüzyılın ikinci yarısında yaşanacak bir sonraki toplumsal çöküş döneminden kaçınabiliriz. Amerika'daki devrimci durum, MPF modeli, Amerika'nın 2020'ler ve sonrasında izleyebileceği olası yörüngelerin kuş bakışı bir görünümünü sunuyor. Model oldukça soyut ve yoksullaşma, hırslı insan fazlalığı ve radikalleşme gibi toplu değişkenleri takip ediyor. Şimdi bunu somutlaştıralım ve Amerika Birleşik Devletlerindeki çekişen çıkar gruplarının güç dinamikleri hakkında bize ne tür bilgiler verebileceğini görelim. Bunun için, modelden elde edilen teorik bilgileri, çağdaş Amerikan toplumunun çok daha somut bir yapısal dinamik analiziyle bütünleştirmemiz gerekiyor. Beşinci bölümde keşfettiğimiz gibi, Amerikan yönetici sınıfı, en zenginlerin, yüzde bir, ve en yüksek eğitim seviyesine sahip olanların, yüzde on, bir koalisyonudur. Bu grupların tüm üyeleri, ülkeyi yönetmede aktif katılımcı değildir. Birçok zengin sosyetik, yüzde bir, sadece sosyal üst sınıfın, yani boş zaman sınıfının üyeleri olarak zenginliklerinin ve statülerinin tadını çıkarır. Eğitim seviyesine sahip olanlara gelince, sağcı yorumcular liberal profesörlerin kötü etkisine karşı öfke saçmayı severler, ancak gerçekte bunların %99'unun söz konusu olabilecek bir gücü yoktur. İyi bir üniversitede kadrolu bir profesör, emekli olduğunda muhtemelen %10'luk dilime girecektir. Ancak çoğu, köpek balığı parazitleri ve yosunların sistematiği, yosun nedir biliyorsanız tebrikler, gibi siyaset ve güçle hiçbir ilgisi olmayan belirsiz konuları inceler. Öğrencileri, final sınavından bir ay sonra öğretilerinin çoğunu unutacaktır. Ve elbette, yetkin kişilerin büyük bir kısmı %10'luk dilimin bile dışında kalıyor. İki uçlu dağılımın alt kısmındaki hukuk diploması sahiplerini hatırlayın. İktidar koalisyonunun aktif üyeleri, büyük şirketlerin CEO'ları ve yönetim kurulu üyeleri, Endi gibi, büyük yatırımcılar, şirket avukatları, Jane'in babası gibi, üst düzey seçilmiş yetkililer ve bürokratlar ve politika planlama ağının üyeleri, yönetenlerdir. Beşinci bölümde, bu yönetici sınıfın, makul ölçüde, tutarlı bir işbirliği grubu olarak hareket etmesini sağlayan birbirine bağlı kurumlar ağının nasıl edindiğini gördük. Yeni düzen döneminin bölünmelerini aştı ve ülkeyi ikinci, dünya savaşı ve soğuk savaş boyunca süper güç statüsüne taşıdı. Ayrıca, ekonomik büyümeden elde edilen kazanımların nispeten adil bir şekilde dağıtılmasını sağlayan bir dizi reformu benimseydi. Bu da türümüzün evrimsel tarihinde eşi benzeri görülmemiş, geniş tabanlı bir refaha yol açtı. 1960'larda, yönetici elitler, Amerikan toplumundaki en büyük eşitsizlik kaynağı olan kölelik ve ırkçılık geçmişinden kaynaklanan sorunların üstesinden gelmek için önemli adımlar attılar. Ancak 1980'den sonra toplumsal ruh hali geniş tabanlı işbirliğinden ve uzun vadeli hedeflerden kısa vadeli, dar bencil çıkarlara doğru kaydı. Servet pompası giderek daha çılgın bir hızla çalışmasına izin verildi. İşçi sınıfından ekonomik elitlere akan servet akışı, elitlerin sayısını artırdı ve elitlerin aşırı üretimine yol açarak elit içi rekabeti ve çatışmayı artırdı. Bu da iktidar koalisyonunun birliğini ve bütünlüğünü zayıflatmaya başladı. Mark Mizruci, 2013 yılında yayınlanan Amerikan kurumsal elitinin parçalanması adlı kitabında, savaş sonrası dönemde birleşik, ılımlı ve pragmatik olan kurumsal elitin, Fortune 500 şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri, son 10 yıllarda parçalandığını gözlemliyor. Ekonomik liderler daha az ılımlı ve kamu yararına katkıda bulunmaya daha az istekli hale geldi, bu da Amerikan demokrasisinin mevcut krizinin önemli bir kaynağı ve 21. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu çıkmazın başlıca nedeni oldu. İş dünyasında kutuplaşmanın giderek daha görünür hale gelen bir işareti, aşırı ideolojik gündemleri savunan hayır kurumlarının yükselişidir. Spektrum'un bir ucunda aşırı muhafazakar vakıflar yer almaktadır. Charles Koch, Mercer ailesi, Sarah Sikeyayf ve diğerleri. Domhoff bunlara politika engelleme ağı adını veriyor. Politika önerileri geliştiren ve bunların yasama sürecinden geçmesine yardımcı olan ana akım düşünce kuruluşlarının aksine, politika engelleme ağının amacı tüm hükümet programlarına saldırmak ve tüm hükümet yetkililerinin niyetlerini sorgulamaktır. Domhoff'un uzun uzadıya ele aldığı bir örnek, iklim değişikliğinin bilimsel temellerine şüphe düşürmeyi ve fosil yakıtların küresel ısınmaya ve aşırı hava olaylarının, kategori 5 kasırgaları gibi, artmasına neden olma rolü konusunda ortaya çıkan fikir birliğini baltalamayı amaçlayan Heartland Enstitüsü gibi iklim inkarcı örgütlerdir. Bir diğer örnek ise ölüm vergisi memesinin yaratılması ve yayılmasıdır, bölüm 5. Sonuç olarak, politika engelleme ağı, Amerikan toplumunda kamu kurumlarına olan güvenin ve sosyal işbirliğinin azalmasına katkıda bulunmaktadır. Yüksek mahkeme yargıçlarının ve diğer federal yargıçların atanması, radikal milyarderler arasında bir başka çekişme alanı haline geldi. 10 yıllardır aşırı muhafazakar vakıflar, Federal mahkeme sistemindeki görevlere atanan yüzlerce yargıcı eğiterek federal yargıyı temelden yeniden şekillendiren Federalist topluluğuna milyonlarca dolar katkıda bulundu. Daha yakın zamanlarda George Soros, Amerika genelindeki bölge savcılığı seçimlerinde düzinelerce ilerici adayı finanse etmek için yaklaşık 20 milyon dolar verdi. 2017'den beri Kuzey Kaliforniya'dan 4 zengin bağışçı tarafından finanse edilen Smart Justice California Ceza adaletiyle ilgili referandum önlemlerine ve müttefik adaylara 10 milyonlarca dolar aktararak reformcu bölge savcıları George Gascon'u, Los Angeles'ta ve Chesa Boutin'i, San Francisco'da, seçtirdi. 2020 Black Lives Matter protestolarının ardından, diğer birçok büyük şehirde de reformcu bölge savcıları seçildi. Ancak istenmeyen bir sonuç olarak, ilerici savcılar ile muhafazakar polis teşkilatları arasında çatışmalar arttı. Yine, varlıklı hayırseverlerin iyi niyetli girişimleri daha fazla kutuplaşmaya yol açarak sosyal işbirliğini baltaladı. Her zaman olduğu gibi, bu bir girişimin veya diğerinin göreceli değerine dair bir değer yargısı değil, sistemik etkilerinin bir analizidir. Mizruçiye dönecek olursak, hazineyi boşaltarak ve kendisi için muazzam kaynaklar biriktirerek kurumsal elitin bizi daha önceki Roma, Hollanda ve Habsburg İspanyol İmparatorluklarının kaderine doğru götürdüğü sonucuna varıyor. Üyelerinin günümüzde aydınlanmış bir öz çıkar gözetmelerinin zamanı çoktan geldi. Buraya kadar her şey yolunda. Ancak Mizruci, günümüzün kurumsal elitinin benzeri görülmemiş zenginliğe ve siyasi nüfuza rağmen büyük sorunlarla başa çıkmak istemeyen etkisiz bir grup haline geldiği derecesini abartıyor. Aksine, önceki paragraflarda tartıştığımız ideolojik çatlaklara rağmen, Amerikan yönetici sınıfı dar, kısa vadeli, yerel çıkarlarını ilerletmede çok etkili olmaya devam ediyor. Her vergi yasasıyla birlikte vergi kanunu daha da geriye dönük hale geliyor, bugün şirketler ve milyarderler üzerindeki etkin vergiler 1920'lerden beri en düşük seviyelerde. Paranın ifade özgürlüğü olduğunu başarıyla savunan şirketler, Servetlerini Amerikan siyasetini şekillendirmek için kullanmanın önündeki kısıtlamaları büyük ölçüde ortadan kaldırdılar. Enflasyonun 1980'lerden beri görülmeyen seviyelere ulaşmasına rağmen federal asgari ücret reel olarak düşmeye devam ediyor. Yönetici sınıf içindeki muhafazakarlar ve ilerici kesimler arasındaki anlaşmazlıklar neredeyse tamamen kültürel konulara odaklanmaktadır. Amerikan siyasetine hakim olan ekonomik elitler Kolektif ekonomik çıkarlarını, vergilerini ve işçi ücretlerini düşük tutmak, destekleme konusunda güçlü bir fikir birliği olduğu sürece, bu tür konulardaki görüş çeşitliliğine büyük ölçüde müsamaha gösterebilirler. Bu analizden çıkan sonuç, mevcut iktidar sınıfına yönelik varoluşsal tehditlerin, en azından yakın gelecekte, kendi içinden ortaya çıkmayacağıdır. Peki, mevcut rejime karşı hangi çıkar grubu ciddi bir tehdit oluşturabilir? Sosyal eylem örgütlenmeye ihtiyaç duyar. Yapısal dinamik analizimiz, refahı azalan ve buna bağlı olarak kitlesel seferberlik potansiyeli artan iki ana grup olduğunu göstermiştir. Birincisi, sefalet içindeki niteliksiz işçi sınıfıdır. İkincisi ise, nitelik sahibi sınıf içindeki hayal kırıklığına uğramış hırslı kişilerdir. Ana akım kurumsal medyadaki çoğu uzmana göre, Günümüz Amerika'sında statüko'ya yönelik en büyük tehdit, üniversite eğitimi almamış beyaz Amerikalılardır. İşte, 2022'de büyük beğeni toplayan bir sonraki iç savaş, Amerikan Geleceğinden Haberler kitabının yazarı Stephen Marche'den tipik bir savaş çağrısı. 2022 veya 2024'te kim seçilirse seçilsin, meşruiyet krizinin başlangıcı zaten yaşanıyor. Virginia Üniversitesi'nin nüfus sayımı tahminlerine ilişkin analizine göre, 2040 yılına kadar nüfusun %30'u senatonun %68'ini kontrol edecek. 8 eyalette nüfusun yarısı bulunacak. Senatodaki orantısızlık, ezici bir şekilde beyaz, üniversite eğitimi almamış seçmenlere avantaj sağlıyor. Yakın gelecekte, bir demokrat aday halk oylamasında milyonlarca oy farkıyla kazansa bile yine de kaybedebilir. Hesaplamayı yapın, federal sistem artık Amerikan halkının iradesini temsil etmiyor. Sağcılar, hukuk ve düzenin çöküşüne hazırlanıyorlar, ancak aynı zamanda hukuk ve düzen güçlerinin de üstesinden geliyorlar. Aşırı sağcı örgütler artık yüzlerce polis gücüne sızmış durumda ve iç terörizme karşı mücadelede güvenilmez müttefikler haline geldiler. Amerika Birleşik Devletlerindeki beyaz üstünlükçüler marjinal bir güç değil, kurumlarının içinde yer alıyorlar. Ancak başarılı bir devrim, derin halk desteğine sahip, birleşik ve örgütlü bir devrimci parti gerektirir. Çin iç savaşı sırasında Mao'nun komünist partisini düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir örgüt yok ve federal polis etkili olduğu sürece de kurulamaz. Devletin gözetim ve baskı aygıtı çok güçlü. Bolşeviklerin iktidara ulaşma yolu örgütlerini Çarlık gizli polisinden Londra ve Zürih'te korudular, aynı derecede olasılık dışı. Radikal Sol bir parti nerede sığınak bulabilir? Çin'de mi, Rusya'da mı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından terörist olarak nitelendirilen bir kişiyi barındırmaya istekli başka bir ülke hayal etmek zor. Dahası, Radikal Sol umutsuzca bölünmüş durumda. Birliğin olmaması ve etkili büyük ölçekli örgütlerin yokluğu, radikal solu önemsizliğe itmiştir. Ancak radikal sağ, en az radikal sol kadar bölünmüş ve güçsüzdür. Beyaz üstünlükçüler, neo-naziler, kukülüks klan, aşırı sağcılar, aşırı hafif aşırı sağcılar, aşırı beyazlar ve benzeri hepsi varlıklarını sürekli olarak sergileyen küçük ayrılıkçı gruplardır aşırı sağcıları takip eden iki kuruluş olan Anti-Defamation League (ADL) ve Sudden Poverty Law Center (SPLC) göre KKK bugün birbirleriyle rekabet eden düzinelerce bağımsız şubeden oluşmaktadır. Son 10 yıllarda halkın yoksullaşması arttıkça giderek artan sayıda niteliksiz erkek radikalleşmiş ve aşırı sağ gruplara katılmıştır. Bu tür grupların sayısı da artmış ve bununla birlikte terörizm olayları da artmıştır. Ancak aşırı sağ sadece bölünmüş değil, aynı zamanda devrimci eylemi organize etmek için araç görevi görecek büyük ölçekli örgütlerden de yoksundur. Rejime karşı güvenilir bir tehdit oluşturmaz. Michigan valisi Gretchen Whitmer'ı kaçırma planını düşünün. Komplonun sözde lideri Adam Fox, Zar zor geçindiği bir iş olan Watch Shack'te taşeron olarak çalışıyordu. Kız arkadaşı onu evden kovunca bir daire kiralayacak parası kalmadı ve Watch Shack dükkanının bodrum katına taşındı. Bu sefaletten sorumlu yozlaşmış rejimi devirmek için bir devrim başlatmak istiyordu. New York Times'ın bildirdiğine göre, bir FBI muhbirine "Sadece dünyayı aydınlatmak istiyorum dostum. Her şeyi devireceğiz dostum." demişti. Ancak katılabileceği bir devrimci parti yoktu. Bunun yerine, o ve arkadaşları FBI tarafından sızdırıldı. Sonunda, Michigan valisini kaçırmayı öneren bir FBI ajanı oldu. Whitmer'ı kaçırmayı, yargılamayı ve idam etmeyi planlayan paramiliter grubun neredeyse yarısı FBI ajanı veya muhbirdi. Aşırı sağdaki örgütlenme boşluğunun o kadar uç noktada olması ve bu aşırı sağcı terörist grubun FBI tarafından organize edilmesi ironiktir. Kurgusal aşağılık karakterimiz Steve, bu tür komplolara katılmak için çok zeki. Bana, adamım, dedi, komploda üç kişi olduğu anda, içlerinden biri mutlaka FBI muhbiri oluyor. Steve, yemin muhafızlarına katıldı. Ancak asıl motivasyonu ikinci anayasa değişikliği haklarını korumaktı. 6 Ocak 2021'de Washington, D.C.'ye gitmedi çünkü devletin gücü göz önüne alındığında, bu tür gösterilerin boşuna olduğunu düşünüyordu. Yemin muhafızlarının kurucusu Stuart Rods'un 6 Ocak'taki Capitol saldırısındaki rolü nedeniyle tutuklanıp isyankar komplo kurmakla suçlandığını haberlerde okuyunca, Steve arabasına gidip tampondaki yemin muhafızları etiketini kazıdı. Etkili örgütler olmadan, sefalet içindeki işçi sınıfı Amerikalı kitleler inandırıcı bir tehdit oluşturmaz. Muhalifler, siyasi olarak aktif Amerikalıları geleneksel sol-sağ spektrumunda sıralarsak, merkezde egemen sınıf ve ona sadakatle hizmet eden politikacılar yer alır. Uçlarda ise, iktidardaki rejimi devirmeyi hayal eden ancak ona karşı inandırıcı bir tehdit oluşturacak sayı ve örgütlenmeye sahip olmayan sol ve sağ radikaller bulunur. Ancak radikaller ve merkez arasında, rejimi eleştiren ancak onu değiştirmek için şiddet, yasa dışı yollara başvurmak istemeyenler yer alır. Bunlara muhalifler diyelim. Şu anda, bu kitabın yazıldığı sırada, sol kanat muhalifler arasında Senatör Bernie Sanders, Vermont ve Senatör Elizabeth Warren, Massachusetts gibi demokrat politikacılar bulunmaktadır. Sanders, 2016 ve 2020'de demokrat başkan adayı olarak gösterilme şansına sahipti, ancak parti tarafından egemen sınıfın tercih ettiği adaylarla yine göz ardı edildi. Sanders ve diğer solcu muhalifler, federal asgari ücretin artırılması ve zenginlere uygulanan vergilerin yükseltilmesi gibi popülist politikaları savunuyorlar. Yerleşik demokratlar arasında oldukça benzersiz bir şekilde, Sanders açık sınırlara karşı çıktı. 2015 yılında Vox'tan Ezra Klein ile yaptığı bir röportajda, Klein Sanders'a izin verdiğimiz göçmenlik seviyesini, hatta açık sınırlar seviyesine kadar, keskin bir şekilde artırmayı onaylayıp onaylamayacağını sorduğunda, senatör kesin bir hayır yanıtı verdi. Bu bir koh kardeşler önerisi, dedi. Sanders şöyle devam etti. Bu ülkedeki sağcıların en çok istediği şey açık sınır politikasıdır. Her türlü insanı içeri alıp saatte 2 veya 3 dolara çalıştırmak onlar için harika olurdu. Ben buna inanmıyorum. O yıl verdiği bir başka röportajda da aynı konuya değindi. Ülkemizdeki hispanik çocukların %36'sı iş bulamıyorsa ve ülkeye çok sayıda vasıfsız işçi getirirseniz, bugün işsiz olan bu %36'lık çocukların başına ne geleceğini düşünüyorsunuz? Afro-Amerikan çocukların %51'inin başına ne geleceğini? Demokrat Parti, özellikle Demokrat Başkan Bill Clinton, 1993 ila 2001 döneminde, işçi sınıfını terk ettikten sonra, parti içindeki sol popülistler demokrat siyaseti üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmaktan çıktılar. Seçimleri kaybetmemek için partinin merkeze doğru hareket etmesi gerektiği düşünülüyor. Merkez ise elbette egemen sınıfın desteklediği politikalardır. İdeolojik cephede, solcu muhalifler eleştirilerinin içeriğine bağlı olarak çok farklı muamele görüyorlar. Irk, etnik köken, LGBTQ artı, kesişimsellik gibi kültürel sol konular, kurumsal medyanın büyük bir bölümünü işgal ediyor. Popülist ekonomik konular ve özellikle Amerikan militarizminin eleştirisi ise çok daha az yer buluyor. Bunun çarpıcı bir örneği, egemen sınıfın en uzun süredir var olan Amerikalı muhaliflerden biri olan Noam Chomsky'ye nasıl davrandığıdır, o tamamen görmezden geliniyor. Kitaplarına veya üniversite kampüslerindeki konuşmalarına, Sovyetler Birliği'nde bir muhalif olsaydı olacağı gibi, bir yasak getirilmiyor, ancak kurumsal medyada yer almaya asla davet edilmiyor. Sonuç olarak, bu tür solcu entelektüeller, Amerikan ideolojik ve siyasi ortamında marjinal figürler olarak kalıyorlar. Sadece muhaliflerde durum farklı, 2016'dan önce Cumhuriyetçi Parti, Egemen sınıfın kalesi, %1'lik kesimin aracıydı. Ancak bugün, bu kitabı yazarken, Cumhuriyetçiler gerçek bir devrimci parti olma yolunda bir geçiş yapıyorlar. Bu geçişin başarılı olup olmayacağını önümüzdeki birkaç yılda göreceğiz. Geçiş, Donald Trump'ın beklenmedik zaferiyle başladı. Trump elbette bir devrimci değil, özellikle üniversite diploması olmayan beyaz Amerikalıların hoşnutsuzluğunu kullanarak iktidara yükselen tipik bir siyasi girişimci. Ancak iktidara geldikten sonra seçim vaatlerini yerine getirmeye çalıştı, yerleşik politikacılar için oldukça alışılmadık bir durum, bu da onun bir politikacı olmadığına dair ek bir kanıt sağlıyor. Önerdiği tüm girişimler egemen sınıfın çıkarlarına aykırı değildi. Örneğin, vergi yasası başarılı oldu ve vergi kanununu daha da gerici hale getirdi. Ayrıca, diğer çıkarların yanı sıra muhafazakar zenginleri memnun ederek yüksek mahkemeye muhafazakar yargıçlar atadı. Ancak diğer alanlarda, ekonomik elitlerin önceliklerine tamamen karşı çıktı. En büyük suçu ise, gördüğümüz gibi, göçmen karşıtı politikasıydı. Trump'ın diğer girişimleri arasında, Geleneksel cumhuriyetçi serbest piyasa ortodoksluğunu reddederek sanayi politikasını benimsemesi de yer alıyordu, ancak bu konuda pek başarılı olamadı. Sol eğilimli Ekonomik Politika Enstitüsü, Trump'ın düzensiz, ego güdümlü ve tutarsız ticaret politikalarının imalat işlerinin yeniden ülke içine taşınmasında ölçülebilir bir ilerleme sağlamadığını gözlemledi. Son olarak, Trump'ın NATO'ya yönelik şüpheciliği ve yeni dış, yanlış, maceralara başlama isteksizliği, iktidardaki elitler tarafından geniş ölçüde paylaşılan güçlü dış politika hedefleri konusundaki fikir birliğine aykırıydı. Trump, yeni savaş başlatmayan tek yeni başkandı. Trump kendisini radikal olarak görmese de, ekibinin bir üyesi olan baş stratejist Steve Bannon, açıkça bir devrimcidir, birinci bölümde tartıştığımız gibi. Bannon, kendisini her şeyi yerle bir etmek ve bugünkü düzeni tamamen yok etmek isteyen bir Leninist olarak görüyor. Bu görüş, eski patronu tarafından paylaşılmıyor. Benjamin Taitelbaum, Sonsuzluk Savaşı, Bannon'ın Küresel Güç Aracılarının Aşırı Sağcı Çevresinin İç Yüzü adlı kitabında şunları bildiriyor. Bannon'ın bana söylediği gibi, Amerika'yı yeniden büyük yapmak için, yeniden inşa etmeden önce yıkıma yol açmalısınız. Bannon'un gözünde Donald Trump yıkıcı, yıkıcı dediğini de duydum, en azından Steve'in anladığı bu. Steve, Nisan 2017'de Beyaz Saray'da, Trump'ın dördüncü dönüş kitabını okumasıyla ilgili bazı medya haberlerinin ardından, Trump'la bu konu hakkında kısa bir konuşma yaptığını hatırlıyor. Başkan bundan hiç hoşlanmamıştı, rolünü yıkıcıdan ziyade inşa edici olarak görüyordu ve kıyamet, Yıkım ve çöküşle ilgili tüm o tuhaf konuşmalardan rahatsız olmuştu. Steve konuyu uzatmadı. Sadece kısa bir görüşmeydi. Ayrıca, Trump'ın dünyayı onun gördüğü gibi görmesini sağlamaya gerek yoktu. Trump kendisini bir inşaatçı olarak görebilir. Ancak kaotik başkanlığının, ve daha da önemlisi, başkanlığının sonunun, sonraki seyri, Benin'in 2017'de Trump'ı yıkıcı olarak nitelendirmesinin haklı olduğunu gösterdi. Trump ve Bannon ikisi de elit karşıtıydı, ancak Trump'ın rejim karşıtı bir savaşçıya dönüşmesi zenginlik yoluyla gerçekleşirken, Bannon'ınki ise nitelik yoluyla gerçekleşti. Bannon, Virginia'da işçi sınıfı bir ailede büyüdü ve ABD donanmasında görev yaptı. Donanmada görev yaparken Georgetown Üniversitesi'nden yüksek lisans ve ardından Harvard İşletme Okulu'ndan MBA derecesi aldı. Bu, Goldman Sachs'ta yatırım bankacısı pozisyonuna, ardından kendi yatırım bankasını kurmasına ve eğlence ve medya alanlarında girişimlerde bulunmasına yol açtı. Ancak, yönetici sınıfa asimile olmak yerine radikalleşti. Hayatının bu evresinde kendini dışarıdan biri olarak tanımlıyor. Yönetici elitlere duyduğu nefret ve onları devirme arzusu, aralarında yaşama ve çalışma deneyimlerine dayanıyor gibi görünüyor. 2014'teki Vatikan konuşmasında şunları söyledi. Goldman's Sachs'te çalışırken bunu görebiliyordum, New York'ta, Kansas ve Colorado'daki insanlardan ziyade Londra ve Berlin'deki insanlara daha yakın hisseden insanlar var ve dünyanın nasıl yönetileceğini herkese dikte edeceklerine dair daha elit bir zihniyete sahipler. Size şunu söyleyeyim ki, Avrupa, Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika'daki çalışan erkekler ve kadınlar buna inanmıyor. Onlar, hayatlarını nasıl yönetecekleri konusunda en iyisinin ne olduğunu bildiklerine inanıyorlar. 2012'de Bannon, aşırı sağcı bir çevrim içi haber sitesi olan Bireitbart News'in yönetim kurulu başkanı oldu. Bireitbart'tayken Bannon, popüler bir radyo programı yönetti ve ana akım cumhuriyetçilere karşı sert bir saldırı başlattı, bunun yerine aşırı muhafazakar figürlerden oluşan uç bir kadroyu benimsedi. Bunlar arasında programın sık konuklarından biri olan Trump da vardı. Sonunda Bannon'ın Trump'ın Beyaz Saray'a giden popülist zaferini planlamasına yol açan bir ilişki kurdular. Ancak, Beyaz Saray'a ulaşmak, ikilinin başarısının zirvesi oldu. İkisinin de seçim kampanyası sırasında söz verdikleri gibi bataklığı kurutma yeteneği veya disiplini yoktu. Trump sistematik reform programını uygulamakta başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkeyi yönetmekte de çok kötüydü. Ancak dürüst olmak gerekirse, iktidar sınıfının çıkarlarına aykırı yapmaya çalıştığı her şey aynı sınıf tarafından büyük bir engellemeyle karşılandı. Hikaye iyi biliniyor ve kirli ayrıntılara gerek yok. Benin ve Trump'ın aralarının bozulduğunu söylemek yeterli. Bu bozulmanın en azından kısmen Ben'in Trump ve ailesi hakkında olumsuz görüşler dile getirmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Benin, Trump yönetiminden skandal yoluyla ayrılan birçok kişiden sadece biriydi. Aslında Trump ekibinin ne kadar az olsa da büyük çoğunluğunun şaibeli bir şekilde ayrıldığı görülüyor. Birçoğu hakkında dava açıldı ve bazıları hapis yattı. Trump, tutarlı ve işlevsel bir güç ağı kurmaktan çok insanları kovmakta daha iyi olduğunu gösterdi. Kendisini diktatör olarak kurmaya çalışmakla suçlayan eleştirmenleri bile, despotizm işinde son derece beceriksiz olduğunu kabul ediyor. 2020'de, kurulu düzen, bu rahatsız edici unsuru siyasi yapıdan uzaklaştırmayı başaran bir karşı ayaklanma kampanyası yürüttü. 6 Ocak 2021'deki Capitol'un basılması, bu savaşın son çatışmasıydı, ancak dünya tarihi standartlarına göre bu ayaklanma o kadar büyük bir olay değil, kesinlikle bir Bastil veya Kış Sarayı'na yakın bile değil. Ancak, ve bunun 2024 içinde sonuçları var, Cumhuriyetçi Parti yavaş yavaş %1'lik kesimin partisinden sağcı popülizmin partisine doğru evriliyor olabilir. Ana akım cumhuriyetçiler, yani iktidar sınıfının sadık destekçileri, partiden kitleler halinde ayrılıyor, bazıları erken emekli oluyor, diğerleri ise Trump yanlısı adaylar tarafından zorlanıp yenilgiye uğratılıyor. Bu dönüşümün ne kadar başarılı olacağı henüz belli değil. Büyük eski parti, Benin'in istediği gibi, iktidardaki elitleri devirmeyi amaçlayan devrimci bir örgüt haline gelecek mi? Bu, iktidar sınıfı için kesinlikle büyük bir endişe kaynağıdır. Radikal sağ hala bölünmüş durumda ve ortak bir ideolojiden yoksun. Trump'ın kendisi de birleştirici bir figür değil ve Trumpizm tutarlı bir ideoloji değil, daha ziyade bir adamı tekrar iktidara getirme arzusundan ibaret bir program. Sağdaki bazı politikacılar tamamen kültür savaşçısıyken, diğerleri popülist konulara odaklanıyor. Şu anda, kristalleşme çekirdeği olup olmayacağı henüz belli olmayan en ilginç olgu ise takır Carlson. Carlson ilginç çünkü kurumsal medya içinde faaliyet gösteren en açık sözlü sistem karşıtı eleştirmen. CNN, MSNBC, New York Times ve Washington Post gibi medya kuruluşları genel halk arasında ve özellikle de yetkin olmayan Amerikalılar arasında güvenilirliklerini kaybederken, Carlson giderek daha popüler hale geliyor. Şu anda Amerika'da en çok dinlenen siyasi yorumcu. Ayrıca, 2018'de yayımlanan Ahmakların Gemisi, Bencil Bir Yönetici Sınıf Amerika'yı Devrimin Eşiğine Nasıl Getiriyor adlı kitabında açıkça ortaya koyduğu, net ve tutarlı bir ideolojiye sahip olması da onu ilgi çekici kılıyor. Kitabın başında Carlson, Amerika neden Donald Trump'ı seçti? diye soruyor ve hemen şu cevabı veriyor. Trump'ın seçimi Trump'la ilgili değildi. Bu, Amerika'nın yönetici sınıfına atılmış, acı veren bir orta parmaktı. Bu, bir aşağılama jesti, bir öfke çığlığı, bencil ve akılsız liderlerin on yıllarca aldığı bencil ve akılsız kararların nihai sonucuydu. Mutlu ülkeler Donald Trump'ı başkan seçmez. Çaresiz olanlar seçer. Bu cevap, aynı zamanda bir teşhis niteliğinde olup, kitabın geri kalanının tonunu belirliyor. Amerika zor durumda, peki bunun temel nedenleri neler? Amerikan yönetici sınıfına yönelik eleştirisi, birçok yerde Amerika Birleşik Devletleri'ni uçurumun kenarına sürükleyen sosyal güçlere ilişkin analizimizle paralellik gösteriyor. Mutlaka aynı terimleri kullanmasa da, kitabı sosyal işbirliğinin, 330 milyonluk bir ülkeyi bir arada tutacak kadar güçlü yapıştırıcı, halkın sefaletinin, orta sınıfın gerilemesi, ve bencil elitlerin, bencil elitler, çözülmesini konu alıyor. Ancak, istikrarsızlığın temel bir itici gücünü, elitlerin aşırı üretimini, kaçırıyor ve kültürel konulara takılıp kalıyor. Bu kitapta ele aldığım çeşitli sosyal güçlerin önemini sezgisel olarak anlamak bir şeydir, ancak bu parçaların, hortum, dişler ve sütun şeklindeki bacaklar, nasıl bir araya gelerek bütün bir fili oluşturduğunu kavramak bambaşka bir şeydir. Carlson, yeni sağ için ortak bir ideolojiye en yakın şeyi sunduğu için, aptallar gemisine kuş bakışı bir bakış atmak faydalı olacaktır. İşte kitabın ana fikirlerinden bazıları. Demokrat Parti eskiden işçi sınıfının partisiydi. Ancak 2000 yılına gelindiğinde zenginlerin partisi haline geldi. ABD'deki iki iktidar partisi birbirine yakınlaştı. Pazar kapitalizminin ilerici sosyal değerlerle evliliği, Amerikan ekonomi tarihindeki en yıkıcı kombinasyon olabilir. Çeşitlilik gündemine boyun eğmek, ücretleri artırmaktan çok daha ucuz. Kitlesel göç, her zaman ticaret odası, işverenlerin çıkarlarını savunan bir kuruluş tarafından desteklenmiştir. Buna karşılık, hiçbir demokrat, düşük vasıflı göçmen işçilerin kitlesel akınının, özellikle daha az eğitimli olan Amerikalı işçilerin ücretlerini düşüreceğinden şüphe duymamıştı. Ancak 2016'ya gelindiğinde, sol kanatta neredeyse hiç göçmenlik şüphecisi kalmamıştı. Değişim tamamen siyasi bir hesaplamanın ürünüydü. Demokratlar, göçmen seçmenlerin ezici çoğunluğunun demokratlara oy vereceğini anlamıştı. Cumhuriyetçiler ve demokratlar artık yurt dışında sık sık askeri müdahalenin doğruluğu konusunda aynı görüşteler. Sonuç olarak, Amerika neredeyse sürekli bir savaş halinde kaldı. Irak, Afganistan, Libya, Suriye, her müdahale, yozlaşmış diktatörlüklerin yerine canlı demokrasiler kurmak gibi asil hedeflerin peşinde koşulduğu şeklinde kamuoyuna sunuldu. Ancak sonuçta bir dizi harap olmuş ülke ortaya çıktı. Bir zamanlar birinci değişiklik, eğitimli Amerikalılar için layık bir kutsal metin niteliğindeydi. Artık değil, şimdi iktidar sınıfının hem sol hem de sağ kanadı, karşıt görüşleri otoritelerine bir tehdit olarak görüyor, anlaşmazlık, isyana giden ilk adımdır. Konuşma özgürlüğü üniversite kampüslerinde, Silikon Vadisi'nde ve basında reddedildi. Gazeteciler iktidarın hizmetkarları haline geldi. Sermayeyi neden emeğin yarısı oranında vergilendiriyoruz? Çalışan insanlar neden daha genç yaşta ölüyor? Bu gibi sorular sormak, egemen sınıf için rahatsız edicidir. İnsanların yönetici elitleri suçlaması yerine, insanların birbirlerini suçlamasını istersiniz. Bir nüfusu kontrol etmenin en hızlı yolu, onu kendi kendine karşı çevirmektir. Kimlik politikası bunu yapmanın kullanışlı bir yoludur. Takır Carson çok tehlikeli bir adam. Yerleşik elitlerin onu çok ciddiye aldığının açık bir işareti, Nisan 2022'de The New York Times'da, NYT, yayınlanan üç makalelik bir seridir. NYT araştırmacıları bu makaleler için gerçekten devasa bir araştırma yaptılar, Kasım 2016'dan ilk yayınlandığı tarih, 2021'e kadar Tucker Carlson Tonight'ın 1150 bölümünün tamamını izlediler veya transkriptlerini okudular. NYT analizine göre, Carlson'ın tekrar tekrar bahsettiği üç ana tema var, bunlardan ikisi bu kitapta ele alınan sorularla doğrudan ilgili, yönetici sınıf, Carlson'ın 800'den fazla bölümde, yani programların %70'inde dile getirdiği, ve toplumun yıkımı, 600 bölüm. Üçüncüsü ise yerine geçme, 400 bölümde bahsedilen, demokrat politikacıların göç yoluyla demografik değişimi zorlamak istemesi fikri, bu da Carlson'ın programının NYT tarafından kablolu haber tarihinin en ırkçı programı olarak nitelendirilmesine yol açtı. NYT serisi, Carlson'ın aptallar gemisinde ortaya koyduğu fikirlerle ilgilenmedi ve bunun yerine tamamen televizyon programına odaklandı. Gerçekten de, kitabın ve programın tonu arasındaki zıtlık o kadar büyük ki, iki farklı kişiden gelmiş gibi duruyorlar. Programın tonu da zaman içinde değişti, Carlson'la çelişen konukların sayısı azaldı, monologlar ise daha uzun ve daha sık hale geldi. NYT, program formatındaki bu değişikliğin daha yüksek televizyon reytingleri arayışından kaynaklandığını öne sürüyor. Şüphesiz ki, Tucker Carlson Tonight kablolu haber tarihinin en başarılı programı haline geldi. Carlson'ın, kendi kanalı Fox News'teki yorumcular da dahil olmak üzere, kurumsal medyanın geri kalanı tarafından geniş çapta nefret edilmesi şaşırtıcı olmamalı. Ona sağcı bir provokatör, dürüst olmayan bir propagandacı, sıkıcı bir ırkçı, yabancı bir ajan ve hatta ülkesine ihanet eden biri denildi. Siyasetçiler ve medya mensupları, iktidarın hizmetkarları, Fox'tan onu kovmasını istediler, ancak şimdiye kadar başarılı olamadılar. Carlson, yalnız bir ses değil. Kendine özgü monologlarının yanı sıra, Carlson programına sık sık konuklar ağırlıyor ve bu konukların kimlikleri, iktidardakileri eleştiren muhalif isyan hakkında bize çok şey anlatıyor. 2021 ila 2022 yıllarında Carlson'ın konukları arasında solda Glenn Greenwald ve Tulsi Gabbard, sağda ise Michael F. Lynn ve J. Davens yer aldı. Komedyen ve siyasi yorumcu Jon Stewart bir keresinde Fox News'in sahibi ve Carlson'ı istihdam eden Rupert Murdoch'u bu ülkenin dokusunu yok etmeye çalışmakla suçlamıştı. Daha doğru bir suçlama ise Carlson'ın iktidardaki elitleri devirmek istemesi olurdu. Birçok açıdan, o tipik bir elit karşıtı figürdür. Murdo bu tür çağrıları dikkate almalı mı? Ciddi anlamda, en azından ekonomik elitlerin, elbette kendisi de dahil, egemenliğini korumakla ilgileniyorsa. Ancak görünüşe göre Murdo, sınıfını savunmaktan çok kişisel çıkarlarını önemsiyor. Sonraki savaş, iktidar koalisyonu, devam eden devrimci savaşın ilk muharebesinde galip geldi. Demokrat Parti, popülist kanadını kontrol altına aldı ve şimdi hem %10'un hem de %1'in partisi konumunda. Ancak %1'lik kesim, geleneksel siyasi aracı olan Cumhuriyetçi Parti'yi kaybediyor, parti, popülist kanadı tarafından ele geçiriliyor. Donald Trump'tan ziyade Tucker Carlson, yeni bir radikal partinin oluşacağı bir tohum kristali olabilir. Ya da aniden başka bir figür ortaya çıkabilir, kaotik zamanlar, Yeni liderlerin yükselişini, ve genellikle hızlı düşüşünü, destekler. Daha önce, büyük ölçekli örgütlenme olmadan bir devrimin başarılı olamayacağını savunmuştum. Sadece popülistler, iktidarı ele geçirmek için zaten var olan bir örgüt olan Cumhuriyetçi Parti'yi kullanmayı amaçlıyorlar. Ek bir avantaj ise, ana partilerden birinin kontrolünün onlara şiddet içermeyen, yasal bir iktidar yolu sunmasıdır. Bu yeni ortaya çıkan sağcı popülist fraksiyon çeşitli isimlerle anılıyor. Şu anda en yaygın olanları Yeni Sağ ve Ulusal muhafazakarlar, Natkins. Yükselen Natkin yıldızlarından biri de Ohio'dan yeni seçilmiş Cumhuriyetçi Senatör J. Davens. Vance'in yaşam yolculuğu Benny'ninkiyle birçok ortak noktaya sahip. Vance, Ohio'nun sanayisizleşme bölgesinde büyüdü ve ev içi şiddet ve uyuşturucu bağımlılığı gibi sorunlar da dahil olmak üzere Sanayi Sizleşmenin işçi sınıfı üzerindeki yıkıcı etkilerini bizzat deneyimledi. Annesi ve babası boşandı ve büyük anne ve büyük babası tarafından büyütüldü. ABD deniz piyadelerine katıldı ve Irak'ta görev yaptı. Ardından yaşam yolculuğu dramatik bir dönüş aldı. Ohio State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, devrimci kadroların yetiştirildiği Yale Hukuk Fakültesi'nden hukuk doktorası aldı. Hukuk fakültesindeyken, oradaki profesörü Amy Chua tarafından bir anı kitabı yazmaya teşvik edildi ve sonuç olarak 2016'da yayınlanan Hilbili L.G.Y. A Memoir of a Family and Culture in Cursis adlı eseri ortaya çıktı. Mezuniyetinden sonra bir kurumsal hukuk firmasında ve daha sonra Peter Thiel'in girişim sermayesi şirketlerinden biri olan Mituril Capital'da yönetici olarak çalıştı. Ve şimdi bir ulusal kongre programı aracılığıyla senatoda bir sandalye kazandı. Adaylığı TL tarafından finanse edildi ve Tucker Carlson'ın programında sempatik bir şekilde karşılandı. Vince ayrıca Steve Bannon'ın podcast'i War Room'da birkaç kez yer aldı. Benzer bir yörüngeye sahip, ancak Yale değil Stanford'dan hukuk diploması olan, bir diğer 2022 senato adayı ise Blake Masters'tır. O da Tiel tarafından finanse edildi ve Carson tarafından desteklendi. Bu ikisi, tipik Amerikan karşı elit figürleridir. 2022 yılının sonlarına doğru, Carson, Wins ve daha genel olarak ulusal muhafazakarların Cumhuriyetçi Parti'yi ele geçirme konusunda başarılı olup olmayacaklarını bilmenin bir yolu yok. Ancak ulusal muhafazakarlar, Trump ve Bannon tarafından zaten başarılmış olanların üzerine inşa ederek, Cumhuriyetçi Parti'yi açıkça yeniden şekillendiriyorlar. Jason Zengerle'nin New York Times'da yazdığı gibi, bakış açınıza bağlı olarak, ulusal muhafazakarlar ya Trumpizme entelektüel ağırlık katmaya çalışıyorlar ya da Trump'ın ilkel popülizmine uyması için entelektüel bir doktrin tersine mühendislik yapmaya çalışıyorlar. Ve hatta yerleşik cumhuriyetçi politikacılar bile popülist yöne doğru ilerliyor, Büyük işletmelere olan bağlılıklarını sorgulamaya başlıyorlar. Bu politikacılar arasında cumhuriyetçi senatörler ve 2016 cumhuriyetçi başkan adayları Ted Cruz ve Marco Rubio yer alıyor. Cruz yakın zamanda kurumsal PAC'lerden bağış kabul etmeyeceğini açıkladı. Rubio benzer bir taahhütte bulunmadı, ancak giderek daha popülist mesajlar veriyor, son birkaç yıldır, çok fazla Amerikan şirketinin Amerika'nın aileleri, toplulukları ve ulusal güvenliği pahasına kısa vadeli finansal kazançlara öncelik verdiğini savunuyorum. Hem Cumhuriyetçi Parti'de hem de ülke genelinde giderek daha fazla insan bu görüşe katılıyor. Senatör Josh Hawley, Yale Hukuk Fakültesi mezunu bir diğer isim, büyük teknoloji şirketlerini parçalayacak ve tekel karşıtı yasaları ihlal eden şirketlere sert yeni cezalar getirecek bir yasa tasarısını destekliyor. Amerikan egemen sınıfı bugün, insanlık tarihinde binlerce kez tekrarlanan bir çıkmazda bulunuyor. Amerikalılar, yönetici elitlere olan desteklerini geri çektiler. Amerika'nın yönetici sınıfının yüzüne acı veren bir orta parmak gösterdiler. Elit pozisyonlara ulaşma arayışlarında hayal kırıklığına uğrayan geniş bir üniversite mezunu kitlesi, mevcut rejimi devirmeyi hayal eden karşıt elitlerin yetişme alanı haline geldi. Servet sahiplerinin çoğu, statükoyu korumak uğruna kişisel çıkarlarından vazgeçmeye istekli değil. Bunun teknik terimi devrimci durumdur. Yönetici sınıf için devrimci bir durumdan çıkmanın iki yolu vardır. Biri onların devrilmesine yol açar. Alternatif ise, sosyal sistemi yeniden dengeleyecek, halkın sefaletini ve elitlerin aşırı üretimini tersine çevirecek bir dizi reformu benimsemektir. Amerikan yönetici elitleri bunu bir asır önce bir kez yaptı. Bunu tekrar yapabilirler mi? Tarih ne gösteriyor? Bölüm 9. Servet Artışı ve Demokrasinin Geleceği Kriz Sonuçları Şimdiye kadar veri topladığımız Kırsis DB'deki 100 vakanın analizimiz, toplumların kriz dönemlerine giriş ve çıkış biçimlerinde temel bir farklılık olduğunu göstermektedir. Giriş dar bir vadi gibiyken, sonuçlar birbirinden çok farklı şiddette olası yolların bir yelpazesini takip etmektedir. Araştırma ekibimiz, olumsuz sonuçların çeşitli göstergelerini, toplamda 12, kullanarak şiddeti kodladı. Bir set demografik sonuçları yakalamaktadır, kriz sonrası türbülans sonucunda genel nüfus azaldı mı? Büyük bir salgın oldu mu? Nüfus azalmasının oldukça yaygın olduğunu bulduk, krizden çıkışların yarısı nüfus kaybıyla sonuçlandı. Çıkışların yüzde otuzu büyük bir salgınla ilişkilendirildi. Diğer göstergeler, elitlerin başına gelenlere odaklanıyor. Vakaların neredeyse üçte ikisinde, kriz, elitlerin saflarından halkın saflarına doğru büyük bir aşağı doğru hareketliliğe yol açtı. Vakaların altıda birinde, elit gruplar yok edilmek üzere hedef alındı. Hükümdar suikastlı olasılığı %40'tı. Elitler için kötü haber, herkes için daha da kötü haber ise, krizlerin %75'inin devrimler veya iç savaşlarla veya her ikisiyle, sonuçlanması ve vakaların beşte birinde tekrarlayan iç savaşların bir yüzyıl veya daha uzun süre devam etmesiydi. Çıkışların %60'ı devletin ölümüne yol açtı, başka bir devlet tarafından fethedildi veya basitçe parçalara ayrıldı. Genel sonuç kasvetli, toplumların krizlerini büyük sonuçlar olmadan veya çok az sonuçla atlatmayı başardığı çok az örnek var, çoğu durumda, birkaç felaket bir araya geldi ve bazı toplumlar gerçekten ağır sonuçlar yaşadı. Örneğin, Valois Fransası, 16. yüzyıldaki Fransız din savaşları sırasında 12 ağır sonuçtan 9'unu yaşadı. Krallar ve dükler suikasta uğradı, elitler birçok kez yok edildi, Örneğin Aziz Bartolomew günü katliamı ve bu iç savaş döneminde şiddet, kıtlık veya hastalıktan 3 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. Diğer ağır vakalar arasında Çin'deki Tamp ve Sond hanedanlarının düşüşü, Sasani İmparatorluğunun dağılması ve 6. Yüzyıldaki Doğu Roma İmparatorluğu krizi yer almaktadır. Tarihsel kayıtlar, krizlerinden nispeten yara almadan kurtulmayı başaran bazı toplum örnekleri sunmaktadır. Şiddet minimum düzeydeydi, egemenlik korundu, toprak kaybı yok denecek kadar azdı, ve bazı kurumsal veya politika reformları dışında, çoğu toplumsal yapı ve kurum sağlam kaldı. Bu toplumlar bir şekilde, diğer birçok toplumu saran artan huzursuzluk ve mezhepçi şiddetin eğrisini düzleştirmeyi başardılar. Peki, bu toplumlar daha felaket sonuçlardan nasıl kaçındılar? Gelin, küresel ölçekte gerçekleşen son tam devlet çöküşü dalgası olan devrimler çağına odaklanalım. Özellikle devrimler çağının ikinci yarısı, yaklaşık 1830 ile 1870 yılları arası, dünya tarihinde son derece çalkantılı bir dönemdi. Neredeyse tüm büyük devletler devrimler veya iç savaşlar, veya her ikisi, yaşadı. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin de vardı, birinci bölümde gördüğümüz gibi. Avrupa, 1848'de bir devrim dalgasıyla sarsıldı. Fransa, 1830, 1848 ve 1871'de üç devrim yaşadı. Japonya'da Tokugawa rejimi 1867'de yıkıldı. Ancak iki istisna vardı, İngiliz ve Rus İmparatorlukları. Her ikisi de devrimci durumlar yaşadı. Ancak doğru reformları benimseyerek bunlarla başa çıkmayı başardılar. Şimdiye kadar kitabım toplumların çözülmesi ve devletlerin çökmesi hakkında karamsar bilim ile doluydu. Artık olayların daha parlak tarafına bakmanın zamanı geldi. İngiltere, Chartist dönemi 1819 ila 1867. İngiltere'nin 17. yüzyıldaki krizinin 1642 ila 1692 İngiliz İç Savaşı ve Şanlı Devrimi kapsayan dönem sona ermesinden sonra Sonraki yüzyılda, Amerikan kolonilerinin kaybına rağmen, Deniz Aşırı İmparatorluğunda dramatik bir genişleme yaşandı. Britanya adalarının nüfusu da yüksek doğum oranları ve giderek azalan ölüm oranları sonucunda arttı. Bu nüfus artışının büyük bir kısmı, hastalık ve yetersiz beslenmenin yaygın olduğu aşırı kalabalık merkezler haline gelen Londra ve Manchester gibi sanayi merkezlerinde yoğunlaştı. Şehirlerin işçileri çok az güvenlik önlemiyle düşük ücretlerle uzun saatler çalıştı. 1750'den sonra işgücü fazlalığı reel ücretleri düşürmeye başladı. Halkın sefaleti genel refahın önemli bir göstergesi olan ortalama boyda düşüşe yol açtı. 1819'da Manchester'da tam erkek seçme hakkı ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden büyük bir halk protestosu yetkililer tarafından acımasızca bastırıldı. 60 bin kişilik protestocu kalabalığına kılıçlarını çekmiş süvariler saldırdığında 15 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı. Peterloo katliamı olarak bilinen olay, tüm ülkeyi şok etti. Aynı zamanda, Britanya'nın önce olduğu sanayileşme ivme kazanmaya başladı ve benzeri görülmemiş uzun bir süre boyunca güçlü bir ekonomik büyüme dönemi yaşandı. Zenginlik pompası yeni ekonomik elitler üretmeye başladı. Elitlerin aşırı üretiminin bir diğer açık işareti de, İngiliz İç savaşı arifesinde zirveye ulaştıktan sonra düşüşte olan üniversite kayıtlarının 1750'den sonra tekrar artmasıydı. Elit gruplar arasında huzursuzluğun nasıl ele alınacağı konusunda şiddetli tartışmalar çıktı. 1831'de bu çatışma, Britanya parlamentosunun feshedilmesine yol açtı ve önceki seçimlerden sadece bir yıl sonra seçimler yapıldı ve reformcular zafer kazandı, ancak konular tartışmalı kalmaya devam etti. Büyük Britanya'daki tartışmalı kamu toplantılarında yaşanan tutuklama ve ölüm sayılarına bakarak istikrarsızlık baskılarını takip edebiliriz. 1758'de sadece 3 tutuklama olmuştu. Ancak bu sayılar sonraki 10 yıllarda artarak 1830'da 1800 tutuklamaya ulaştı. Ölüm sayısı ise 1831'de 52 kişinin öldürülmesiyle zirveye çıktı. Birleşik Krallık açıkça devrimci bir durumdaydı. Çalkantı, tüm erkek vatandaşlara oy hakkı tanınana kadar, yani 1867 yılına kadar sürdü. Bu arada, Kentli yoksul işçilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi iş kanunu ve diğer reformlar kabul edilirken, birkaç isyan ve protesto daha yaşandı. Bu dönem, bu reformları talep eden resmi bir protesto belgesi olan 1838 halk bildirgesinden adını almıştır. 19. yüzyılın ortaları, şüphesiz İngiltere'de büyük bir gerilim ve huzursuzluk dönemiydi. Dönemin akademisyenleri genel olarak bu on yılların devrimci bir potansiyele sahip olduğu ve ülkenin 17. yüzyıldan beri devrime hiç olmadığı kadar yaklaştığı konusunda hemfikirdir. Ancak büyük bir iç savaş veya açık bir isyan gerçekleşmedi ve siyasi şiddetin boyutu diğer Avrupa ülkelerine veya İngiltere'nin önceki anlaşmazlık çağına, 1642 ila 1692'ye kıyasla çok daha düşüktü. Bu olumlu sonucu ne açıklıyor? Cevabın bir kısmı, İngiltere'nin geniş imparatorluğunun sağladığı kaynaklardan yararlanmasıyla ilgilidir. Chartist döneminde milyonlarca sıradan insan, başta Kanada, Avustralya ve, o zamanlar zaten bağımsız olan, Amerika Birleşik Devletleri gibi sömürgelere olmak üzere İngiltere'den göç etti. Bu durum kısmen, nüfusun büyük bir kesiminin karşı karşıya kaldığı demografik ve ekonomik baskılardan kaynaklanıyordu. Devlet ayrıca, 1820'lerden başlayarak göç kısıtlamalarını kaldırarak ve özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi kolonist arayan bölgelere seyahati sübvanse ederek bu dışa göçü kolaylaştırdı. Sadece sıradan insanlar göç etmedi. Ülkelerinde prestijli ve güçlü pozisyonların doygunluğundan hayal kırıklığına uğrayan birçok elit adayda deniz aşırı ülkelere gitti, bazıları sömürge yönetiminde, diğerleri ise özel vatandaş olarak görev aldı. Krizin nihayetinde sona ermesinde tartışmasız daha önemli olan, dönemin kurumsal reformlarıydı. Huzursuzluğa yanıt olarak, İngiliz siyasi elitinin önemli bir kısmı, birkaç kritik reformun gerekliliğine ikna oldu. 1832'de, oy hakkı küçük toprak sahiplerine ve bazı kent sakinlerine genişletildi. 1832 Reform Yasası ayrıca, çürük seçim bölgelerini, zengin patronlar tarafından kontrol edilen küçük nüfuslu bölgeler, ortadan kaldırarak ve büyük ticari ve sanayi şehirlerini ayrı seçim bölgelerine dönüştürerek, güç dengesini toprak sahibi soylulardan, su kuyrarçı, yukarı doğru hareket eden ticari elitler lehine kaydırdı. 1834'te, hasta ve işsiz işçilere devlet desteğini artırmak amacıyla ülkenin yoksulluk yasaları değiştirildi. Yeni yoksulluk yasası belirtilen amaçlarına ulaşamayınca, yeni bir isyan ve protesto dalgası patlak verdi ve halk bildirgesine yol açtı. Buna karşılık, sonraki 20 yıl içinde bir dizi ek reform yapıldı. Yoksulluğu hafifleten en önemli önlemlerden biri, tahıl ithalatına gümrük vergisi getiren ve büyük toprak sahiplerine fayda sağlarken iç pazarlarda temel gıda ürünlerinin fiyatlarını şişiren Mısır yasalarının yürürlükten kaldırılmasıydı. Bu dönemdeki bir diğer önemli dinamik ise işçilerin sendika kurma haklarını elde etme mücadelesiydi. Bu farklı gelişmeler, 1750'den beri kaybedilen gerçek ücretlerin 1850'ye kadar yeniden yükselmesine yol açtı. 1867'den sonra işçi ücretleri tarihsel olarak eşi görülmemiş bir oranda artmaya başladı ve sonraki 50 yılda ikiye katlandı. Siyasi süreç karmaşıktı. İngiliz parlamento üyelerinin tavizleri ancak uzun süren halk protestoları ve, neredeyse, isyanlardan sonra geldi. Tüm reformların hayata geçirilmesi de uzun zaman aldı, neredeyse 50 yıl. Elitler bile bu huzursuzlukla nasıl başa çıkılacağı konusunda bölünmüştü. Bununla birlikte, iktidardaki elitler, kurumsal reformlar yoluyla, en azından kısmen, yoksul çoğunluğun taleplerini karşılamaya çalıştılar. Bu reformların uygulanması, yeni refah programlarını desteklemek için büyük kamu harcamalarını da gerektirdi. Bir tarihçinin dediği gibi, 1820'lerden itibaren İngiliz elitleri, kurumlarını reforme etme ve mali askeri bir devletten, giderek karmaşıklaşan ticari ve endüstriyel bir toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir idari devlete geçme konusunda olağanüstü bir yetenek gösterdiler. Rusya, Reform Dönemi, 1855 ila 1881. Erken modern Rus ve İngiliz imparatorluklarının tarihsel gidişatları birçok ortak noktaya sahipti. 17. yüzyıla kadar her ikisi de Avrupa güç politikasında nispeten önemsiz, çevresel oyunculardı. Ancak 18. yüzyılda bu devletler, Rusya için karada, İngiltere için denizde büyük imparatorluklar kurdular. Napolyon'un Fransa'sını birlikte yendikten sonra, İngiliz ve Rus imparatorlukları Avrupa'nın ve hatta dünyanın süper güçleri haline geldiler, Çin İmparatorluğu iç nedenlerden dolayı giderek çökerken, 1833'te Rusya, 860.000 kişilik ordusuyla Avrupa'nın en güçlü kara gücüydü. Ancak, 1800'den sonra Kuzeybatı Avrupa'da ivme kazanan sanayi devrimi, Avrupa içindeki güç dengesini değiştirdi. Rusya ekonomisini modernleştirmede geride kaldığı için, Kırım Savaşı'nda, 1853 ila 1856. İngiltere liderliğindeki bir askeri koalisyona karşı aşağılayıcı bir yenilgi yaşadı. Bu yenilgi, Rus İmparatorluğu'nun 1850'lerin sonlarında içinde bulunduğu devrimci durumun tetikleyicisi oldu. Öncelikle, Rusya serfliği kaldıran son ülkelerden biriydi. Bu apaçık adaletsiz toplumsal düzen nasıl gelişti? Bunu anlamak için Rus İmparatorluğu'nun kökenlerine bakmamız gerekiyor. 15. yüzyılın sonlarına doğru, Moskova devleti, soylular ve köylüler üçlü bir toplumsal sözleşme imzaladılar, buna göre soylular orduda hizmet edecek, köylüler ise bu savaşçıları ve devleti, ki zaten çok küçüktü ve soylulardan oluşuyordu, soylular da köylülerle birlikte toprak şeklinde tazmin ediliyordu, desteklemek için çalışacaklardı. Hizmet edemeyen veya etmek istemeyen soyluların toprakları ve köylüleri ellerinden alındı. Bu anlaşma, Kuzey hariç her yönden güçlü düşmanlarla çevrili, son derece zorlu bir jeopolitik bölgede bulunan Moskova'nın hayatta kalmasını ve güçlü bir imparatorluğa dönüşmesini sağladı. Toplumsal sözleşme, tüm soyluların orduda veya bürokraside devlete hizmet etme yükümlülüğünü getiren Büyük Petro, 1682 ila 1725 yılları arasında hüküm sürdü, döneminde yenilendi. Ancak 1762'deki soylu devrimi sonucunda, 3. Petro'nun soylu toprak sahiplerinin devlete karşı hizmet yükümlülüklerini kaldırmasıyla bu sözleşme terk edildi. 1860'a gelindiğinde, soylular asalak bir sınıf haline gelmişti ve orduda veya bürokraside sadece azınlıkta kalan serf sahipleri bulunuyordu. Dolayısıyla, serfliğin kaldırılması bir ölçüde toplumsal adaleti yeniden sağladı. Ancak toplumsal yanlışların düzeltilmesi kendiliğinden olmaz, yöneticileri soyluların direnişine rağmen gerekli reformları yapmaya zorlayan devrimci bir durum gerekiyordu. Bu sosyopolitik kırılganlığın temel nedenleri, her zamanki gibi, halkın yoksullaşması ve elitlerin aşırı üretimiydi. 17. yüzyıldaki Rusya krizinin sonunda, 1613'te Romanov Hanedanı kurulduğunda, ülkenin nüfusu 5 milyondan azdı. Ancak 1860'a gelindiğinde, Rusya'nın 50 Avrupa eyaletindeki nüfusu bile 60 milyonu aşmıştı. Rusya aynı zamanda topraklarını genişletmiş olsa da, bu kadar büyük bir nüfus artışı, köylülerin kullanımına sunulan ekilebilir arazi stoklarını aşarak kişi başına düşen gıda tüketiminin azalmasına yol açtı. Halkın yoksullaşmasının açık bir işareti, 18. yüzyılda köylü askerlerin ortalama boyunun 4 santimetre azalmasıydı. 1860'a doğru ilerlerken elitlerin sayısı da köylülerin sayısından daha hızlı arttı. Sonuç olarak, 18. ve 19. yüzyılın ilk yarısında genel nüfus içindeki soyluların oranı arttı. Aynı zamanda elitler tüketim seviyelerini de artırdılar. Elitlerin sayısı ve iştahları arttıkça, üretken sınıftan daha fazla kaynak elde etmeleri gerekti. Rusya'daki köylülerin yaklaşık yarısı serf olduğu için, geri kalanı özgür devlet köylüleri idi, soylular sahip oldukları serfler üzerindeki baskıyı artırdılar. Şimdiye kadar ele aldığımız zenginlik pompalarının çoğu, işçiler ve işverenler arasındaki ekonomik güç dengesindeki değişimle tetiklendi. Serf temelli bir ekonomide, elitlerin köylülerden zenginlik elde etmek için doğrudan güç kullanma seçeneği vardı. 19. yüzyılın ilk yarısında serflere yönelik artan talepler, köylü direnişinin de artmasıyla karşılandı. Kırsal isyanların büyük çoğunluğu, artan kira veya angarya, toprakların elinden alınması ve ağır cezalar gibi köylülere getirilen yeni dayatmalardan kaynaklanıyordu. Köylü protestolarının sayısı, 1800'lerin başlarında yılda 10 ila 20'den 1848'de, Avrupa devrimleri haberleriyle tetiklenerek, 162'ye yükseldi. Köylü direnişinin zirvesi 1858'de yaşandı, 423 olay. Süre gelen köylü isyanları ve kışkırtmalarından kaynaklanan artan baskı, ikinci. Alexander'ın, 1855 ila 1881 yılları arasında hüküm sürdü, serfleri özgürleştirme kararında önemli bir faktör oldu. Majestelerinin özel şansölyeliğinin üçüncü dairesi, siyasi polis, 1857'de köylülüğün yakın zamanda gerçekleşecek özgürleşme söylentileri nedeniyle tedirgin bir durumda olduğunu ve büyük çaplı huzursuzluğun muhtemel olduğunu bildirdi. Ertesi yıl tam olarak bu gerçekleşti. Çarlık rejimini gayrimeşru kılan Kırım Savaşı'ndaki aşağılayıcı yenilginin şoku, patlak verebilecek köylü direnişinin Pugaçev isyanının tekrarına dönüşebileceği korkusuyla birleşince, Rus yönetici sınıfını serflerin özgürleştirilmesi gerektiğine ikna etti. İmparatorun kardeşi Büyüklük Konstantin, Tocqueville'in Fransız devrimi hakkındaki kitabını okuduktan sonra, eğer kendi ellerimizle barışçıl ve tam bir devrim gerçekleştirmezsek, bu kaçınılmaz olarak bizden bağımsız ve bize karşı gerçekleşecektir dedi. İkinci, Alexander'da Moskova soylularına hitaben yaptığı konuşmada aynı düşünceyi dile getirerek, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, er ya da geç bu gerçekleşecek. Sanırım siz de benimle aynı fikirdesiniz, serfliği aşağıdan kendiliğinden ortadan kalkmasını beklemektense, yukarıdan ortadan kaldırmaya başlamak daha iyidir dedi. 1860'lar ve 1870'lerdeki büyük reformlar sadece serfleri özgürleştirmekle kalmadı, aynı zamanda Rus toplumunu gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dönüştürdü. Ancak Rusya'daki tüm çıkar grupları bunları memnuniyetle karşılamadı. Özellikle 1861 Kurtuluş Reformu, ne köylüleri ne de soylu serf sahiplerini memnun etti. Özgürleştirilen serflerin çoğu ailelerini geçindirecek kadar toprak alamadı ve eski sahiplerine ağır kurtarma vergileri ödemek zorunda kaldılar. Soylular ise esir iş gücünü kaybettikleri için daha da büyük kaybedenlerdi. Kurtuluşun ardından, elitlerin büyük çoğunluğu sosyal olarak aşağı doğru bir hareketliliğe katlanmak zorunda kaldı. Bu süreç, anarşistler ve sosyal devrimciler gibi radikallerin büyümesini besleyen çok sayıda karşı elit yarattı. 1860'lar ve 70'ler boyunca Rusya'yı bir terör dalgası sarstı. Kurtarıcı İskender olarak tanınan 2. İskender, liberalleşme politikası nedeniyle en ağır bedeli ödedi, 1881'de Çarlık rejimine karşı halk devrimi başlatmayı uman Narodnaya Volya, Halkın iradesi radikalleri tarafından suikaste uğradı. Ancak reformların etkisini göstermesi 20 yıl sürse de sonunda Rus İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın ortalarındaki krize yol açan sosyal gerilimleri azaltmada başarılı oldular. Rus yönetici sınıfı bir devrimi başarıyla önledi. Reform sonrası dönemde köylü ayaklanmalarının sayısı azaldı ve yüzyılın sonuna doğru huzursuzluk artışları yaşansa da Bunlar genellikle köylülerin toprak reformu umutlarını artıran yeni bir imparatorun tahta çıkmasıyla ilişkilendirildi. Köylü başına yeterli toprak olmaması sorunu devam etti. Benzer şekilde, terör dalgası 1890'da yatıştı. Çarlık Rusya'sında idam cezası terörizm gibi en ciddi siyasi suçlar için ayrıldığından, yıllık idam sayısı devrimci faaliyetin yararlı bir göstergesini sağlar. İdamların zamansal dağılımı, reform sonrası istikrarsızlığın zirvesini açıkça ortaya koymaktadır. 1850'lerde 0, 1860'larda 17, 1870'lerde 22, 1880'lerde 30 ve 1890'larda tekrar 0. Bu iki başarı öyküsünden ne öğrenebiliriz? Britanya ve Rusya arasında bariz farklılıklar olmasına rağmen, bir liberal bir imparatorluk, Diğeri otokratik bir imparatorluktu, bazı benzerlikleri de vardı. Bu benzerlikler, çağdaş büyük ve o kadar da büyük olmayan, güçlerin geri kalanının aksine, 19. Yüzyılın ortalarındaki krizlerini büyük devrimler olmadan atlatmayı başarmalarının nedenini açıklamaya yardımcı olabilir. Büyüyen bir imparatorluğa sahip olmak, şüphesiz önemli bir avantajdı, çünkü her devlet fazla nüfusu ve elitleri yeni ilhak edilen topraklara ihraç etmeyi göze alabiliyordu. Ayrıca büyük ve kalıcı bir imparatorluk kurmak kolay değildir. Bu işte başarı, yönetici sınıfın belirli bir yetkinliğini ve toplum içinde en azından geniş tabanlı bir işbirliğini gösterir. Bu yetenek, imparatorluğu yeni zorluklarla yüzleşmek üzere yeniden yapılandırma işine yönlendirilebilir ve yönlendirilmiştir de. Aynı zamanda her iki imparatorlukta kısa vadeli bencil çıkarlarını uzun vadeli kolektif iyilik uğruna feda etmeye istekli liderlere sahip oldukları için şanslıydılar. Son olarak her iki devlet de birbirlerinden ve diğer büyük güçlerden gelen sert dış rekabetle karşı karşıyaydı. Hiçbir şey yönetici sınıfın kolektif zihnini hem içeriden yönetilen halk hem de dışarıdan, jeopolitik rakipler, gelen ikili varoluşsal tehditten daha fazla odaklayamaz. Uzun Vadeli Başarı Hikayeleri Kırsis-DB'ye göre, geçmişte hiçbir toplum uzun süre kriz yaşamadan varlığını sürdürememiştir. Bu durumda, Rusya ve İngiltere tarafından uygulanan reformların istikrar sağlayıcı etkisinin ne kadar sürdüğünü sormak yerindedir. Rusya'da bu sakinlik yaklaşık bir nesil sürdü, 1881'den 1905'e kadar. Ana sorun, daha önce bahsettiğim sorundu, serflerin özgürleştirilmesi, soyluların ekonomik konumunu sürdürülemez hale getirdi. Bir yandan bu adil bir durumdu, ancak diğer yandan istenmeyen sonuçlara yol açtı. Özellikle Angarya ile pazara tahıl üretimi konusunda uzmanlaşmış soylu toprak sahiplerinin çoğu yeni koşullara uyum sağlayamadı ve başarısız oldu. Mahvolmuş soylulara ait mülkler daha varlıklı köylüler, tüccarlar ve küçük burjuvalar tarafından satın alındı. Yoksullaşmış soyluların toprak gelirlerindeki kayıpları telafi edebilecekleri başlıca yol devlet hizmetiydi. Eğitim, iş bulma rekabetinde avantaj sağlayan belgeler sunuyordu, bu nedenle soylu gençleri toplu halde kolejlere ve üniversitelere girdi. 1860 ile 1880 yılları arasında üniversite öğrencisi sayısı 3 kattan fazla arttı, 4100'den 14. yüze ve sonraki 20 yıl boyunca artmaya devam etti. Öğrencilerin yaklaşık yarısı soyluların ve devlet memurlarının çocuklarıydı. Çoğu çok yoksuldu. Aşırı yoksulluk ve Batı Avrupa'dan gelen Marksizm gibi yeni sosyal ideolojilere maruz kalma, öğrencileri radikalleştirdi. Bu dönemde eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte büyüyen yeni bir sosyal tabaka olan Aydınlar sınıfı oluştu. Aydınlar sınıfının oluşumunun altında yatan en önemli süreç, elitlerin aşırı üretimiydi ve bu sınıfın yarısının kökenleri soylu ailelere dayanıyordu. Devlet, bu dönemde devlet bürokrasisinin büyüklüğü sadece %8 arttığı için, mezun sayısı 4 katına çıkarken, tüm lise ve üniversite mezunlarına iş bulamadı. Kötü iş bulma olasılıklarıyla karşı karşıya kalan birçok öğrenci, devrimci faaliyet gibi alternatif uğraşları cazip bir seçenek olarak gördü. 1860'ların devrimcilerinin, yani nihilistlerin %61'i öğrenci veya yeni mezundu ve daha da büyük bir oranı, %70, soylu veya memur çocuklarıydı. 1860'lar ve 70'lerdeki ilk devrimci hareket dalgası çarlık rejimini devirmeyi başaramadı. Babasının suikast sonucu öldürülmesinin ardından tahta geçen üçüncü. Alexander döneminde radikal örgütlerin bastırılması istikrarı yeniden sağladı. Ancak hayal kırıklığına uğramış elit kesimin yükselişi hız kesmeden devam etti ve bir sonraki Çar ikinci. Nikolay döneminde Rusya, 1905 ila 1907 devrimine sürüklendi. Tetikleyici, daha önce olduğu gibi, Rusya'nın bu kez Rus-Japon savaşında, 1904 ila 1905 yaşadığı askeri yenilgilerdi. İmparatorlukta hala büyük bir direnç vardı ve kanlı olmasına rağmen, devrim Rus yönetici sınıfını devirmeyi başaramadı. 1917 Rus devrimini ve Romanov hanedanlığının sonunu getiren şey ise birinci. Dünya savaşının ek şoku oldu. Özetle, 1860'lar ve 70'lerdeki büyük reformlar gerçek bir başarı öyküsüydü. 1850'lerde gelişen devrimci durumu nispeten az kan dökülerek çözdüler. Karşılaştırmak gerekirse, 3. Alexander'ın, barışçı veya devrimciler tarafından özgürlüğün boğucusu olarak adlandırılan, saltanatı sırasında sadece 30 idam gerçekleşmişken, ve 1890'larda hiç idam gerçekleşmemişken, 1905 ila 1907 devriminin bastırılması 3000 idam gerektirdi. Romanov hanedanı eğriyi düzleştirmeyi başardı ve Rusya'ya modernleşme için ek bir yarım yüzyıl kazandırdı. Ancak uzun vadede, hanedan, elitlerin aşırı üretimi ve jeopolitik baskının birleşik darbeleri altında çöktü. Britanya İmparatorluğu daha iyi bir durumdaydı. Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı kazanılan zafer, rakipsiz dünya hegemonyası gücü konumuna yönelik son tehdidi ortadan kaldırdı. Victoria dönemi, 1837 ila 1901, kültürel, teknolojik ve bilimsel bir parlaklık dönemiydi. Ancak tüm bu bütünleştirici dönemler sona erer. Birinci Dünya Savaşı'nda galip olmasına rağmen, savaş sonrası dönemde Britanya İmparatorluğu yavaş yavaş gerilemeye başladı, ancak bu kademeli çözülme, merkezde önemli siyasi istikrarsızlık ve iç şiddetten kaçınmayı başardı. Ekonomik yarışı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'ya kaybetti. İrlanda'da başarılı bir devrim oldu ve 1921'de İrlanda Serbest Devleti kuruldu. İmparatorluk çöküşü süreci, 2. Dünya Savaşı'nın ardından hızlandı ve imparatorluğun taç mücevheri olan Hindistan 1947'de bağımsızlığını kazandı. Bugün İskoçya'nın önümüzdeki 10 yıl içinde ayrı bir devlet haline gelmesi düşünülemez değil. Tüm imparatorluklar sonunda ölür ve Britanya İmparatorluğu da istisna değildi. Ancak bu gözlem, İngiliz elitlerinin Chartist dönemi boyunca elde ettiği başarıları hiçbir şekilde küçümsemez. Demokrasiler neden plutokratik elitlere karşı savunmasızdır? Başarı öykülerinin, Chartist Britanya, Reform Rusyası, Amerika Birleşik Devletlerindeki ilerici dönem ve diğer örnekler, analizi hem iyimserlik hem de kötümserlik kaynağıdır. İyimser bakış açısına göre, devrime veya yıkıcı bir savaşa başvurmadan servet akışını durdurmak ve sosyal sistemleri yeniden dengelemek mümkündür. Scheidel'in savunduğu gibi ölüm büyük dengeleyici olabilir, ancak tek dengeleyici değildir. Korku ya da biraz daha iyimser bir ifadeyle, akıllıca öngörü de işe yarayabilir ve başarı öykülerinde de işe yaramıştır. Ancak daha kötümser bir bakış açısıyla, tarihsel kayıtlarda başarı öyküleri nispeten nadirdir. Fakat daha iyimser bir bakış açısıyla, sosyal sistemleri dengesizliğe sürükleyen derin nedenleri artık çok daha iyi anlıyoruz ve onları dengeye geri getirmeyi amaçlayan çeşitli müdahalelerin olası sonuçlarını, kusurlu da olsa, tahmin etmek mümkün. Yine kötümser taraftan bakıldığında, gerekli reformları uygulamak kolay değildir. Çünkü reformcular her zaman kaybeden taraf olacak çıkar gruplarının direncini aşmak zorundadır. Sonuç olarak, kalıcı bir çözüm yok. Servet pompasının durdurulduğu dengeli bir sosyal sistem, sürekli çaba gerektiren istikrarsız bir denge durumudur, tıpkı bisiklet sürmek gibi. Bu istikrarsızlık, sosyolojinin en temel ilkelerinden biri olan oligarşinin demir yasasından kaynaklanmaktadır, bu yasa, bir çıkar grubunun çok fazla güç elde ettiğinde, bu gücü kaçınılmaz olarak kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya başladığını belirtir. Bu genel ilkenin hem modern öncesi hem de çağdaş toplumlarda işlediğini görüyoruz. Örneğin, erken Rus İmparatorluğu, herkesin hizmet ettiği bir hizmet devletiydi, köylüler, soylular ve hükümdar. 1. Petro, hizmetçi bir çarın iyi bir örneğidir, ancak tek örnek değildir. Ancak soylular diğer oyunculardan daha fazla güce sahipti ve sonunda kendilerini hizmetten kurtararak üçlü anlaşmayı alt üst ettiler. Daha sonra bunu yapabildikleri için zenginlik pompasını çalıştırdılar, köylüleri ezdiler ve asalak bir sınıf haline geldiler. Aynı süreci tüm tarihi devletlerde tekrar tekrar görüyoruz. Bu nedenle istikrarsızlık dalgaları her zaman tekrarlanır. Ne yazık ki, modern demokrasiler oligarşinin demir kanunundan muaf değiller. Amerika Birleşik Devletleri, ilerici dönem, yeni düzen sırasında servet pompasını başarıyla durdurdu, ancak daha sonra kendi çıkarlarını gözeten elitlerin 1970'lerde bunu tekrar çalıştırmasına izin verdi. Birleşik Krallık da, birkaç yıl geride olsa da, benzer bir yörünge izledi. Bu ülkede, göreceli ücretin aşağı doğru eğimi 1975'ten sonra başladı. Şimdi, diğer birçok batı demokrasisinin de aynı kaygan yola girdiğine dair çok sayıda işaret var. 20. yüzyılın büyük bölümünde gelir ve servet eşitsizliğinin uzun bir süre devam etmesinin ardından, batı demokrasilerinde ve dünyanın büyük bir bölümünde, ekonomik eşitsizliğin yeniden artmaya başlaması açık ve belirgin bir işarettir. Batı Avrupa ayrıca, ileri derecelere sahip gençlerin aşırı üretimi sorunuyla da giderek daha da şiddetlenmektedir. Bir diğer endişe verici işaret ise, The Economist gibi etkili uluslararası yayınlar ve uluslararası para fonu gibi ABD'nin hakimiyetindeki uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen neoklasik piyasa fundamentalizminin yayılmasıdır. Daha da endişe verici bir gelişme, Batı demokrasilerinde sınıf temelli parti sistemlerinden çok elitli parti sistemlerine geçiş yaşanmasıdır. Kitabın önceki bölümlerinde, 8. bölüm, yeni düzen döneminde işçi sınıfının partisi olan Demokrat Parti'nin 2000 yılına gelindiğinde nitelikli %10'luk kesimin partisi haline geldiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu geçişi ele almıştık. Rakip parti Cumhuriyetçi Parti ise öncelikle zengin %1'lik kesime hizmet ederken, %90'lık kesimi dışlamıştı. Amoriget'in, Clara Martinez Toledano ve Thomas Piketty yüzlerce seçimi inceleyerek, diğer Batı demokrasilerindeki siyasi partilerin de giderek yalnızca iyi eğitimli ve zengin kesime hizmet ettiğini bulmuşlardır. Siyasi partiler işçi sınıfını terk ettiğinde, bu durum toplum içindeki sosyal gücün dağılımında büyük bir değişime yol açar. Sonuç olarak, bencil elitlerin servet pompasını çalıştırmasına izin verilip verilmeyeceğini belirleyen de bu güç dengesidir. Az bilinen bir gerçek şu ki, demokratik kurumlar toplumları yönetmenin en iyi veya en az kötü yolu olsa da, demokrasiler özellikle zenginlerin etkisi altında kalmaya karşı savunmasızdır. İdeoloji, gücün en yumuşak ve nazik biçimi olabilir, ancak demokratik toplumlarda en önemli olanıdır. Zenginler, servetlerini kitle iletişim araçlarını satın almak, düşünce kuruluşlarını finanse etmek ve mesajlarını destekleyen sosyal etkileyicileri cömertçe ödüllendirmek için kullanabilirler. Başka bir deyişle, seçmenleri kendi çıkarlarını destekleyen görüşlere yönlendirmek için muazzam bir güce sahiptirler. Seçimleri etkilemek ve politikacılara lobi yapmak gibi daha kaba güç biçimleri de zenginlerin siyasi gündemlerini desteklemede oldukça etkilidir. Son olarak, tıpkı savaşta olduğu gibi, para örgütleri harekete geçiren en önemli yakıttır. Sadece paradan ziyade, sadece coşkuyla birleştiğinde sürdürülebilir, uzun vadeli bir çaba için yeterli değildir. Zenginler, kelimenin tam anlamıyla, uzun vadeli planlar yapabilir ve planlarını uygulayabilirler. Bütün bunlar oldukça karamsar geliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalılar için ibretlik bir örnek teşkil ediyor, zira demokrasiden politokrasiye geçişi tetikleyen tüm bu süreçler burada 10 yıllardır tam gaz devam ediyor. Ancak iyimserlik için bazı nedenler de mevcut. Güçlü kültürel benzerliklere ve aynı uluslarüstü kuruluşa ait olmalarına rağmen, AB ülkeleri ülke bazındaki gidişatlarında dikkat çekici derecede farklılık gösteriyor. Bu noktayı göstermek için, dünya eşitsizlik veri Tabanındaki belirli bir istatistiğe odaklanarak hızlı bir inceleme yapalım, en üstteki %1'lik kesime giden gelir payı. AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, mantıklı bir başlangıç noktasıdır. 1945'ten bu yana uzun yıllar boyunca en üstteki %1'lik kesimin gelir payı %10 civarında dalgalanmıştır. 2003 yılına kadar %9,5 iken daha sonra hızla %13'ün üzerine çıkmış ve orada kalmıştır. Bu değişim daha sonra gerçekleşmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar aşırı olmamıştır. Amerika'da en üstteki birlik kesimin payı 1970'lerde Almanya'da olduğu gibi on’a yakındı, ancak 1980’den sonra hızla artmış ve 10 yıldır% 19’un üzerinde seyretmektedir. Ancak Amerika’nın Batı demokrasileri arasında bir istisna olduğunu unutmayın, sadece ekonomik eşitsizlik derecesiyle değil, aynı zamanda iç karartıcı refah istatistikleriyle de her ne kadar ikisi açıkça ilişkili olsa da. Almanya’nın Amerika’ya yetişmesi için çok yol kat etmesi gerekiyor, ancak kaygan bir yolda ilerliyor. Fransa, Almanya'ya ilginç bir karşıt örnek sunuyor. Fransa'da en üst %1'lik kesimin aldığı gelir payı 1980'lerde mutlak minimuma, yaklaşık %8, ulaştı, ardından 2000'lerin başlarında %11'in üzerine çıktı. Ancak daha sonra dikkat çekici bir şekilde azaldı ve şu anda %10'un biraz altında. Almanya ve Fransa, AB'nin en önemli ve etkili iki oyuncusu olmasına rağmen, Eşitsizlik yörüngeleri oldukça farklı. Açıkça, elitleri farklı yollar izliyor. Peki ya iyi yönetilen devlet örnekleri olarak kullandığım Danimarka ve Avusturya? Avusturya iyi durumda görünüyor ve eşitsizliğini dikkat çekici derecede istikrarlı bir seviyede tutmayı başardı. En üstteki %1'in payı 1980'lerde yaklaşık %11 civarındaydı, 2000'lerin başlarında biraz artarak yaklaşık %12'ye çıktı. Ancak daha sonra düştü ve şu anda Fransa'da olduğu gibi %10 seviyesinde. Danimarka'da ise gidişat oldukça farklı oldu. 6. bölümde gördüğümüz gibi, Danimarka, üçlü bir anlaşmayı uygulayan ilk İskandinav ülkesiydi. Bu anlaşma, gelirde dikkat çekici bir sıkıştırma sağladı, bu nedenle 1980 civarında en üstteki %1'in payı %7'nin altına düştü. Ancak 1980'lerde bir trend tersine döndü ve en üstteki %1'in durumu iyileşmeye başladı. Bugün payı, Almanya'dakine benzer şekilde, %13'ün biraz altında. Bu araştırmanın en önemli sonucu, farklı ülkelerin izlediği yörüngelerin ayrıntılarında değil, bizzat varyasyonun kendisindedir. Neden önemli? Bilim insanı açısından bakıldığında, yeterli varyasyona sahip olmak, dinamikleri yönlendiren nedenleri daha iyi anlamak için çok önemlidir. Dünya eşitsizlik veri tabanındaki neredeyse her ülke kendine özgü bir yörünge izlemiştir. Ekonomistler ve diğer sosyal bilimciler, eşitsizliğin bazen neden arttığını ve bazen neden azaldığını açıklamak için birçok teori öne sürmüşlerdir. Varyasyon ne kadar fazla olursa, bu teorileri birbirine karşı test etmek için veriler o kadar bilgilendirici olur. Dahası, açıkça dünya tarihinin özellikle çalkantılı bir dönemine girdik. Önümüzdeki yıllarda, ülkelerin dayanıklılığı iklim değişikliği, salgın hastalıklar, ekonomik bunalımlar, devletler arası çatışmalar ve büyük göç akışları tarafından ciddi şekilde test edilecektir. Eşitsizlik seviyelerinin artmasına izin vermeyen ülkeler bu tür şoklara karşı daha dirençli olacak mı? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu kitabı bitirmek istediğim son düşünce, insanlığın yaklaşık 200 bin yıl önce türümüzün ortaya çıkışından bu yana çok yol kat ettiğidir. Son 10 bin yılda özellikle hızlı bir evrim yaşandı. Halkı ezen, despotik elitler defalarca ortaya çıktı ve defalarca devrildi. Şimdi yine bu döngünün parçalanma aşamasındayız. Ancak kendi anlaşmazlık çağımızı yaşarken, insanlığın önceki bu tür felaketlerden ders çıkardığını hatırlamakta fayda var kümülatif kültürel evrim, toplumlarımızın benzeri görülmemiş derecede yüksek ve geniş tabanlı bir yaşam kalitesi sunmasını sağlayan sosyal teknolojiler, kurumlar, dahil olmak üzere olağanüstü teknolojilerle bizi donattı. Evet, bu kapasite çoğu zaman tam olarak gerçekleştirilmiyor, farklı devletler arasında vatandaşlarına refah sağlama konusunda büyük farklılıklar var, ancak uzun vadede, bu tür farklılıklar kültürel evrimin devamı için gereklidir. Toplumlar daha iyi sosyal düzenlemeler için deneme yapmazlarsa, evrim duracaktır. Daha da önemlisi, bencil yönetici sınıflar toplumlarını yerle bir ettiğinde, alternatiflere başarı öykülerine sahip olmak iyidir. Ve biz %99'luk kesime düşen görev, yöneticilerimizin ortak çıkarlarımızı ilerletecek şekilde hareket etmelerini talep etmektir. Karmaşık insan toplumlarının iyi işleyebilmesi için elitlere, yöneticilere, idarecilere, düşünce liderlerine ihtiyaç vardır. Onlardan kurtulmak istemiyoruz. Asıl mesele, onları herkesin yararına hareket etmeye zorlamaktır.